Kültür ve güvenlik, Çin için bir strateji. Han Yuan. 2015. Giriş küreselleşme çağında Çin ulusal kültür güvenliğinin temel teorik konuları. 1. Küreselleşmenin anlamı ve doğası. Küreselleşme şüphesiz insan toplumunda karmaşık bir tarihsel olgudur. İnsan yaşamının neredeyse her alanına nüfuz etmiş, insanlık tarihini ileriye taşımıştır. Hatta bazıları insanlık tarihinin seyrini küreselleşmenin seyri olarak görüyor. Bu aynı zamanda küreselleşmenin akademiden de büyük ilgi görmesini sağlıyor. Küreselleşmeyi dikkate almayan bir ulusal stratejinin eksik olduğunu söylemek abartı olmaz, çünkü tüm uluslar küreselleşme sürecinin katılımcılarıdır. Mevcut araştırmalar küreselleşmenin neden olduğu ulusal stratejik konulara odaklanmaktadır. Buradaki öncül küreselleşmeyi tanımlamaktır. Ancak sorun, akademik çevredeki tanımların farklılık göstermesidir. Ancak küreselleşme sıklıkla kullanılan bir kelime olmasına rağmen, ona değinen temel konular hala araştırılmaya değerdir. Dolayısıyla küreselleşmeyi tanımlamak ve doğasını açıklığa kavuşturmak, onunla ilgili herhangi bir konuyu ele almadan önce gereklidir. 1.1. Küreselleşmenin Tanımı Küreselleşme ile ilgili neredeyse her konu, ilk kez teknik bir sözcük olarak ortaya çıktığında bile bazı tartışmalara yol açıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün, OECD, raporuna göre küreselleşme ilk kez 1985 yılında Theodor Levitt tarafından uluslararası üretim, tüketim ve yatırım alanlarındaki mal, hizmet, sermaye ve teknolojilerin çoğalmasını ifade etmek için kullanıldı. Geçtiğimiz 20 yılda tanık olunan durum, ilk ortaya çıktığı kesin zaman ne olursa olsun, hiç kimse küreselleşmenin 1980'lerden bu yana akademik açıdan çok fazla ilgi gördüğünü inkar etmeyecektir. Küreselleşmeye ilişkin tartışmaların giderek yoğunlaştığı bu dönem, kısa süre sonra küreselleşmeyi tanımlamak moda oldu. Küreselleşmeyi inceleyen hemen hemen her bilim adamı kendi tanımını verecek ve sonuçta yüzlerce sayıya ulaşacaktır. Nesnel olarak bakıldığında, küreselleşmenin uzun zaman alabilen, gelişen bir süreç olması nedeniyle bu belirsizlik, küreselleşmeye ilişkin açık ve kapsamlı bir bilginin üretilmesini engellemektedir. Bilgi sistemleri ve teorik anlayışın kendisinin gelişim kurallarından bahsedersek, yeni bir şey veya konu ile bazı açılardan ilk tanışma, bir grup kör adamın ilk kez bir fili boyutlandırmaya çalışması ve anlamak için parçalarını bir araya getirmesi gibidir. Bütünü, gerçek doğasını anlamak için yüzeysel fenomeni bir araya getirir ve soyut kavramları anlamak için belirli konuları bir araya getirir. Ve küreselleşme anlayışımız tam olmaktan çok uzak. Yukarıda belirtilen kurallara göre, ikinci soyutlama için çok sayıda tanım gereklidir. Bunların en büyük ortak bölenlerini, GCD veya küreselleşmenin özelliklerine ilişkin en yaygın fikirleri bulmak mümkün hale geliyor çünkü bu tanımlar küçük farklılıklarla büyük ölçüde aynı. Küreselleşme ile ilgili teorik anlaşmazlıkların çözümünde mantıksal öncül görevi görebilir. Bu tür tanımlar herhangi bir ekolün ayırt edici görüşünü veya herhangi bir teorik ön koşulu taşımamaktadır. Bu da onu eklektik hale getirmekte ve her bir spesifik tanımın temel fikrini temsil etmektedir. Bu doğrultuda öncelikle tanımları bakış açılarına ve yöntemlere göre kategorize ettik ve her kategorinin GCD'sini en azından metodolojik olarak belirledik. Burada aşağıdaki tanım türlerine sahibiz. İlk tür küreselleşmeyi genişleyen karşılıklı iletişim, giderek daha yakın ilişkiler ve belirli bir alanda artan karşılıklı bağımlılık gibi özellikler aracılığıyla açıklamaktır. Örneğin, Uluslararası Para Fonu, IMF, Küreselleşme, mal ve hizmetlerde ve uluslararası sermaye akışlarında sınır ötesi işlemlerin hacminin ve çeşitliliğinin artması ve aynı zamanda daha hızlı küreselleşme yoluyla dünya çapında ülkelerin artan ekonomik karşılıklı bağımlılığını ifade etmektedir. Ve teknolojinin yaygınlaşması, küreselleşmeyi siyaset, kültür, toplum, bilginin yayılması ve teknolojik ilerlemeler açısından anlamak da bu kategoriye girer. Tüm tanımlar, küreselleşmenin parçalanabileceği veya yalnızca birkaç alanla sınırlandırılabileceği varsayımıyla sınırlı kalmakta ve küreselleşmenin genel özelliklerini ortaya koymakta başarısız olmaktadır. İnsanoğlunu ilgilendiren ya da etkileyen küresel sorunlardan kaynaklanan ikinci tip, küreselleşmenin uluslar arasında varılan bir fikir birliği ve küresel sorunların çözümü için işbirliğine dayalı bir mekanizma olduğuna inanmaktadır. Club of Rome bu türden tipik bir örnektir. Üçüncü tür, küreselleşmenin gözlemlenen değeri ve çıkarlarından gelir, bu da yeni sol ile neoliberalizm arasındaki ayrılığa neden oldu. Dördüncü kategori, küresel köy, zaman ve mekanın sıkıştırılması ve benzeri kavramlar yaratarak küreselleşmeyi daha geniş bir çerçevede anlamaya çalışır. Beşincisi, küreselleşmenin özelliklerinin panoramik bir resmini çizme umuduyla kendisini alanların ve düzeylerin sınırlamalarından kurtarır. Örneğin, Çin'deki akademisyenler küreselleşmeyi tanımlamak için altı husus belirlediler, küreselleşmenin çok boyutlu bir süreç olması, küreselleşmenin teorik olarak tek bir dünya yaratması, küreselleşmenin birleşme ve çeşitliliğin bir arada var olduğu bir süreç olması, Küreselleşme, şu anda, eşitsiz bir gelişme süreci olması, küreselleşmenin çatışmalarla dolu, kavramların yenilenmesini ve paradigmaların dönüşümünü tetikleyen küreselleşme. Ancak bu tür bir tanım, küreselleşmenin ne olduğuna cevap vermekte yetersiz kalıyor ve onun özelliklerinin listesi hiçbir zaman gerçek anlamda tamamlanamıyor. Yukarıdaki beş kategoriyi özetleyerek, GCD'yi hesaplayabiliyoruz ve küreselleşmenin, insanlığın sosyal tarihinin temel unsurlarının dünya çapında evrenselleştirilmesinin ürünü olduğu sonucuna varabiliyoruz. Dolayısıyla küreselleşme 3 çağrışımı kucaklıyor, birincisi, küresel bağlamda temel tarihsel unsurların mekan genelindeki etkisi, ikincisi bu faktörlerin zaman içindeki etkisi ve üçüncüsü, politikalar arasındaki çizgileri ihlal eden tarihsel kuralların alanlar arasındaki etkisi. Ekonomi ve kültür. 1.2. Küreselleşmenin doğası. Küreselleşme, insan uygarlığı üzerinde derin bir etki yaratan kapitalist üretim tarzının küresel genişlemesidir. Özellikle soğuk savaş sonrasında gelişmiş ülkeler, küreselleşme sürecini hızlandırmaya ve hakim olmaya çalışarak küreselleşmenin hem teorik hem de pratik ilerlemesine katkıda bulunmaya çalışmışlardır. Ancak bu iki ucu keskin kılıcın eksiklikleri yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Küreselleşmeden faydalanmayan, hatta zarar görenler ona karşı ayaklandı. Geleneksel kapitalizmin kritik gücüyle birlikte, buna eşlik eden bir olgu da ortaya çıktı, küreselleşme karşıtlığı. Küreselleşme ve küreselleşme karşıtlığı üzerine son akademik tartışmalar, her ikisinin de avantaj ve dezavantajlarına odaklanıyor. Ancak büyük ihtimalle artılar ve eksiler aynı konuyla ilgili değildir, dolayısıyla argüman gerçek anlamda bir argüman değildir. Çünkü insanlar, bu iki kavramın ikili mahiyetlerinin farkında olunmamasından dolayı, bu iki kavramın çağrışımları konusunda net bir mantık çerçevesi oluşturamamışlardır. Bu nedenle, bir yandan tarihin nesnel seyri, diğer yandan Batı dünyası için öznel bir strateji olan küreselleşmenin ikili doğasını vurgulamak istiyoruz. a. Küreselleşme tarihin nesnel bir seyridir. Verimlilik, iş bölümünün küreselleşmesini ve üretimin toplumsallaşmasını motive eder. Marx'ın belirttiği gibi, makine ve buharın uygulanması sayesinde iş bölümü öyle boyutlara ulaşmak üzereydi ki, Ulusal topraktan kopan büyük ölçekli sanayi tamamen dünya pazarına, uluslararası değişime, uluslararası bir ticarete bağımlı hale geldi. Uluslararası iş bölümü, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki başarılar sayesinde, uzay ötesi küresel insan faaliyetleri gerçeğe dönüştü. 20. Yüzyılın sonlarındaki yeni teknik devrim, özellikle bilgi teknolojisi ve diğer yüksek teknoloji, ulaşım ve iletişim maliyetlerini düşürdü ve böylece uluslararası ticarette, ulus ötesi yatırımda ve uluslararası finansta patlayıcı gelişmeyi ve buna bağlı yüksek teknolojinin yayılmasını teşvik etti. Dünya ekonomileri birbirine daha da yakınlaşıyor. Dünyaya açıldığı anda küresel yayılma arayışında olan doğuştan enternasyonalisttir. Üretken ve saldırgan doğası, burjuvaziyi dünyanın her yerinde kovalıyor. Her yere yerleşmeli, her yere yerleşmeli, her yerde bağlantılar kurmalı ki ürünleri daha büyük bir pazara sahip olsun. Burjuvazi, dünya pazarını sömürerek, her ülkedeki üretim ve tüketime kozmopolit bir karakter kazandırdı. Eski yerel ve ulusal izolasyon ve kendi kendine yeterlilik yerine, her yönde, evrensel karşılıklı ilişkilere sahibiz. Ulusların bağımlılığı, maddi alanda olduğu gibi entelektüel üretimde de öyle. Burjuvazi, tüm üretim araçlarını hızla geliştirerek, son derece kolaylaşmış iletişim araçlarıyla, tüm ulusları, hatta en barbarları bile uygarlığa çekiyor. Metalarının ucuz fiyatları, tüm ulusları yerle bir ettiği ağır toplardır. Barbarların yabancılara karşı yoğun inatçı nefretini teslim olmaya zorlayan Çin duvarları, tüm ulusları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak burjuva üretim tarzını benimsemeye zorluyor yani kendisi burjuva olmak. Tek kelimeyle, kendi imajına göre bir dünya yaratıyor. Marx ve Engels'in parlak argümanından, dünya tarihinin başlangıcındaki burjuvasının doğal bir tarihsel süreç olduğunu görüyoruz. Bunu anlamak, küreselleşmenin doğasını kavramamız açısından çok önemlidir. Küreselleşme, ister üretkenliğin ilerlemesi ve üretimin toplumsallaşması şeklinde olsun, ister kapitalist üretim ilişkilerinin dünyevi genişlemesi şeklinde ortaya çıksın, tarihin nesnel bir akışıdır. Genişleme sonucunun dünyada kapitalizmin zaferini değil, tam tersini temsil etmesi dikkat çekicidir. Kapitalizm üretkenlik kapasitesini serbest bırakırken küresel ölçekte beraberinde getirdiği çelişkiyi de genişletip derinleştirdi. Marx'ın kapitalizm eliyle inşa edilen dünya tarihinin gerekliliğini ve önemini ortaya koyduğu bakış açısı da tam da bu perspektiftir. b. Küreselleşme batı ülkeleri için subjektif bir stratejidir. Küreselleşme hem bir teori hem de bir olgu olarak batı dünyasında ortaya çıktı. Üstelik kapitalist mantığın karşı konulamaz gücü ve strateji ve kararlarının desteği nedeniyle gelişmiş batılı ulusların egemenliği altına girmiştir. Hiç kimse küreselleşmenin gelişim hızını yavaşlatamaz ama onun getirdiği kar dağılımını değiştirebiliriz. Bu bakımdan küreselleşmeyle baş etme stratejileri her ulus için gerçekten önemlidir çünkü her ulus uluslararası düzenlemelerin kendi düzenlemelerinden etkileneceğini umarak küreselleşmede galip gelmeyi arzuluyor. Batılı gelişmiş ülkeler de bu nedenle dünyadaki merkezi konumlarını garanti altına almak ve sağlamlaştırmak için stratejilerini istikrarlı, olumlu ve kalıcı bir dünya paradigması oluşturmaya yönlendirmek istiyorlar. Örneğin ABD'nin stratejisi sadece askeri üstünlüğü değil, aynı zamanda ekonomi ve ideolojide de mutlak gücü hedefliyor. ABD, küreselleşmeden yararlanarak Amerikanlaşmayı hedefliyor. ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, ABD'nin tarihi fırsatı değerlendirip dünyayı demokrasi, serbest piyasa, hukuk ve barış ilkelerinin rehberliğinde birleştirmek için çok çalışması gerektiğini iddia etti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1999 İnsan Hakları Uygulamaları ülke raporlarının giriş bölümüne göre, bugün, tüm konuşulanlar küreselleşmedir. Ancak çoğu zaman, hem savunucuları hem de eleştirmenleri küreselleşmeyi yalnızca küreselleşme olarak resmetmişlerdir. Ekonomik ve teknolojik olgu aslında yeni milenyumda en az üç evrensel dil var, para, internet, demokrasi ve insan hakları. Bu rapor, Amerikan demokrasisini ve insan haklarını teşvik etmeyi üçüncü küreselleşme olarak adlandırıyor ve ABD'nin küreselleşme sürecinde küresel ekonomi, teknoloji ve değerlerde küresel egemenlik kurmaya çalıştığını gösteriyor. Bu sadece ABD'nin ulusal stratejisi değil, aslında Batılı Akademi, dünyayı kendi mükemmel kalkınma tarzını satın almaya ikna etme konusunda pratikte istekliydi. Örneğin Lizbon grubu liberalleşmeyi, özelleştirmeyi ve kuralsızlaştırmayı küreselleşmenin üç motoru olarak görüyor. Batı tarafından teşvik edilen bu küresel ekonomik entegrasyon, özünde, Üçü bir aradanın temel mantığının tüm dünyaya yayılmasıdır, böylece çok uluslu şirketler için yüksek ve sürekli getiri sağlayacak bir mekanizma kurulabilir. İnşa edilmiş. Özetle, küreselleşmenin yarattığı kar dağıtımındaki belirsizlik, küreselleşmeyi batılı ulusların kendi karlarının peşinde koşma stratejisi haline getirmiştir. İngiliz bilim adamı Anthony Giddens'ın belirttiği gibi, Küreselleşme batılı çok uluslu kapitalist çıkar grupları tarafından yönetiliyor, onların ideolojisini, stratejik amaçlarını ve gelecekteki dünyaya bakış açılarını temsil ediyor. 2. Küreselleşme ve Ulusal Kültürel Güvenlik Sorunları 2.1 Ulusal Kültürel Güvenlik Sorunlarının Acil Durumunun Kökenleri a. Küreselleşme, ulusal kültürel faydaların stratejik konumunu öne çıkarıyor çok boyutlu bir sosyal reform olarak küreselleşme, Yatay olarak bakıldığında etkisini ekonominin çok ötesinde, siyaset ve kültüre kadar ulaşmış durumda. Öte yandan, tarihsel açıdan bakıldığında, küreselleşme, gelişmesinde olasılıkları çeşitlendirmiştir. Dolayısıyla küreselleşmenin nesnel bir tarihsel süreç olduğu yadsınamaz, ancak bu sürecin sonucu tek olmaktan uzaktır. Küreselleşme ile kapitalizmin küresel yayılımı yakından ilişkili olmakla birlikte, bu kapitalist olmayan ülkelerin eylemsizliği anlamına gelir. Geçtiğimiz yüzyılda tarih bize sosyalist ulusların kuruluşuna atfedilen yeni unsurları ve bilim ve teknolojinin giderek artan önemini gösterdi. Geçtiğimiz yüzyıl aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen güçlerin tarih arenasının merkezinde birleştiğine, Tarihin artık tek yönlü bir evrim olmaktan çıkıp büyüyen bir belirsizliğe dönüştüğüne de tanık oldu. Tarihin nerede sonuçlanacağı ortak güçlere bağlıdır, başka bir deyişle ilgili tarafların öznel inisiyatifi, tarihin akışı üzerinde her zamankinden daha büyük bir etki yaratır. Çoğu durumda, küreselleşmede yer alan ilgili taraf, kapitalist olmayanları da içeren bir ulustur. Küreselleşme sürecinde milletler bir arada çalışarak birbirlerini kabul edip etkilemekte, bu arada birbirleriyle rekabet etmekte ve bu süreçte çıkar çatışmaları kaçınılmaz olmaktadır. Sonuçta her ülke küreselleşmenin yıkıcı değil, hayırsever olmasını bekliyor ve uluslararası kuralların kendi çıkarlarına uygun olmasını umuyor. Bununla birlikte küreselleşmenin ilerlemesini teşvik eden şey uluslar arasındaki oyundur. Birleşmenin sonucu ve uluslar arasındaki işbirliği ve rekabet arasındaki doğuştan gelen çelişki, küreselleşmenin nerede ve nasıl sona ereceğini gösteriyor. Bu durumda en tavsiye edilebilir öneri, bir ulusun çıkarlarının başkaları tarafından yerinden edilmesinden veya örtbas edilmesinden korunmak için küreselleşmeyi bilimsel stratejiler ve aktif katılımla karşılamak olabilir. Bir ulusun stratejisi küreselleşme ile başa çıkmanın önemli bir anahtarıdır. Batılı ülkeler zaten bu konuda önde gidiyor. Uzun vadede bundan kar elde etmek için ekonomik, politik ve ideolojik olarak batı odaklı bir küresel kalkınma yolunu teşvik ediyorlar. Ayrıca, artık ABD'nin merkezde yer alması nedeniyle küreselleşme, gelişmekte olan ulusların çıkarlarını, özellikle de kültürel çıkarlarını aşındıran evrenselcilik ve küreselcilik gibi Amerikan idealleri ve değerleri ile renklendirilmiştir. Bu durum, bir ulusun kültürel çıkarlarını korumaya ve güçlendirmeye yönelik bir stratejiyi gerektirmektedir. Bir yandan, küreselleşme çağında uluslararası rekabet sadece geleneksel askeri güçle ilgili değil, aynı zamanda kültürel gücün temel bileşenlerden biri olduğu genel ulusal güçle de ilgili, ekonomide ve askeri konularda rekabet eden, teknik ve yöntemleri kullanan, toplumsal kaynakları sömüren insandır. Ama sonuçta insan siyasetten ve kültürden etkileniyor. Başka bir deyişle kültür insanı şekillendiriyor. Kültür belirsiz ve içi boş bir manevi güç değildir, somuttur ve insanları birleşmeye teşvik etmek veya dayanışmayı zayıflatmak için ekonomik ve sosyal yapılara nüfuz eden bir pıhtılaştırıcıdır. Ulusal güç konusunda en etkili Amerikalı bilim insanı Rayes Klein, ekonomik kapasitenin ve askeri kapasitenin ne ölçüde etkili olacağının stratejik amaç, ulusal strateji izleme isteği ve insanları harekete geçirme yeteneği gibi manevi nitelikler tarafından belirlendiğine inanıyordu. Onun sözleri, kültürel gücün genel ulusal güç açısından ve kültürel faydaların bir ulusun çıkarları açısından önemini göstermektedir. Joseph Nye bunu göz önünde bulundurarak kültür, ideoloji ve sosyal sistemleri yumuşak güç olarak adlandırmış ve bu yumuşak gücü, bir ülkenin askeri ve ekonomik yetenekleri gibi sert güçten daha önemli görmüştür. Neye, bir ülke dünya siyasetinde tercih ettiği sonuçlara, diğer ülkelerin onu takip etmesi veya bu tür etkiler yaratan bir sistemi kabul etmesi nedeniyle ulaşabilir. Bu anlamda gündemi ve yapıyı belirlemek de bir o kadar önemli dünya siyasetindeki durumlar, Belirli durumlarda başkalarının değişmesini sağlamak içindir. Küresel rekabetin yeni çağrışımlarıyla birlikte toplumun dönüşümünü harekete geçirir. Tarım toplumunda toprak bir ülkenin her şeyidir ve bu nedenle uluslar kendi çıkarlarını korumak için toprak için mücadele ederler. Endüstriyel üretim bağlamında petrol ve madenler gibi kaynakların kontrolü ve mülkiyeti çok önemli ve gereklidir. Milletler pazar payı ve kendi ürünlerini genişletmek için rekabet ederler. Entelektüel ekonomiye dayalı bilgi çağında bilgi, diğer kaynaklardan daha önemlidir. Bir milletin kültürel gücünün bir parçası olarak bilgi ve enformasyonun kontrolü ve işgali, uluslararası rekabette kendine uygun bir yer kazanmıştır. Bütün kültürlerin ortak bir yanı vardır. Ancak, sürdürme ve yayma yoluyla bir ulusun temel rekabet gücünü keskinleştirecek olan şey, benzersiz kültürel unsurlardır. Örneğin, Bill Clinton'ın vurguladığı gibi ABD, Amerika'ya düşman olan zayıf bir Çin yerine, Amerikan değerlerini kabul eden, ekonomik açıdan güçlü bir Çin görmeyi tercih eder. Küreselleşme nedeniyle tüm ulusların maddi çıkarlarının birbiriyle iç içe geçmesi nedeniyle böyle söyledi. NYE, geleneksel ekonomik yaptırımların veya askeri saldırıların artık bir ülkenin çıkarlarını koruyamayacağını, hatta zarar verebileceğini savunuyor. Karşılaştırıldığında kültür, ideoloji ve sosyal sistemler gibi yumuşak güç kaynakları düşük maliyetli ve yüksek verimlidir. Özellikle kültürel aktarımın soyut gücü, füzeler ve bombalar kadar saldırgan olmasa da, diğer insanların duygularını, zihniyetlerini ve fikirlerini etkilemek için dünyaya dağılabilir. 2.2. Küreselleşme kültürel çıkar çatışmalarını ve çatışmalarını şiddetlendiriyor. Küreselleşme karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra uluslar arasındaki rekabeti de yoğunlaştırıyor. Buna karşılık her ülkenin çıkar ve kalkınma arayışı dünyayı küreselleştirdi. Ulusal çıkarların ön planda tutulduğu günümüzde küreselleşme, bireysel çıkar grupları ve amaçlarla dolu bir çaba haline geliyor. Kültürel çıkarların ulusal çıkarlarla büyük ölçüde çelişmesi ekonomik alanda çatışmaları daha da tetiklemektedir. Bir ilişkinin olduğu yerde benim için vardır. İşte bu nedenle uluslararası rekabet giderek yoğunlaştıkça ulusların kültürel çıkarları daha çelişkili hale gelmektedir. Burada ekonomik küreselleşmenin ulusların ortak paylaştığı kültürel unsurları öne çıkarmakta başarısız olduğunu, bunun yerine kültür içindeki ulusal özellikler ile kozmopolit nitelikler arasındaki gerilimi artırdığını görüyoruz. Dahası, ABD hali hazırda kendi değerlerinin, Özellikle de demokrasisinin dünyada korunmasını ve desteklenmesini ulusal güvenlik stratejisinin 3 temel dayanağından biri olarak görmüş ve kültürel emperyalizmin söylemsel hegemonyasını güçlendirme yönünde bir eğilim göstermiştir. Bu nedenle birçok ülke kendi kültürlerine bağlı kalarak kendi değer ve kavramlarını güçlendiriyor, bu da uluslar arasındaki kültürel çıkar çelişkilerini keskinleştiriyor. Kültür, çeşitli politik ve ideolojik nedenlerin birbiriyle etkileşime girdiği bir tür tiyatrodur. Apolloncu soyluluğun sakin bir alanı olmaktan çok uzak olan kültür, nedenlerin kendilerini gün ışığına çıkardığı ve birbirleriyle çekiştiği bir savaş alanı bile olabilir. Tıpkı Samuel Huntington'ın dediği gibi, erkekler siyaseti veya çıkarları umursamazlar, inançları, aileleri, soyları ve idealleri uğruna kendilerini feda etmeyi tercih ederler. Küreselleşme çağında, dünya rekabetinde kültürel kimliğin kaybolması, kültürel çatışmaların neden olduğu ulusal kültürel güvenliğin ulusal stratejik konular arasında ön plana çıkmasından daha korkunç bir şey olamaz. 3- Ulusal kültür güvenliğine ilişkin temel teorik konular. Ulusal kültürel güvenlik son yıllarda sıcak bir araştırma konusu haline geldi. Araştırmanın ilk adımı, ulusal stratejiyle ilgili diğer pek çok adım gibi, Çin'in kültürel güvenliğe yönelik karşı karşıya olduğu mevcut zorlukları belirlemektir. Çin'de yayınlanan ilgili makaleler genellikle kültürel güvenlik, stratejik önem, sorunların kökleri, mevcut zorluklar ve yaklaşımlar ve karşı önlemler gibi çağrışımları içeren sorunlar artı karşı önlemler modelini varsaymaktadır. Başlıkları genellikle farklı bakış açıları olmaksızın geneldir. Bütün bunlar, kültürel güvenlik çalışmasının hala genel bir tartışmanın tipik olduğu birincil aşamada olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili genel incelemenin giderek geliştiği göz önüne alındığında, temel teorik konuların belirlenmesine geçmeliyiz ki bu maalesef makro ve genel yaklaşımlardan mikro ve bölümsel gözleme doğru bir sapmayı gerektiren bir darboğaz olarak ortaya çıkıyor. Aslında Çin'in kültürel güvenliğine ilişkin sorunlara üst düzeyde ve kapsamlı bir çözüme ulaşmak, derinlemesine bir teorik çalışmaya ve bunun belirli yönlerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Bu nedenle işe ulusal kültürel güvenliğin tanımıyla başlamak ve belirleyici değişkenler, mekansal boyut, iç yapı, dış ilişkiler gibi en temel teorik konuları irdelemek gerekiyor. 3.1 Ulusal Kültürel Güvenliğin Tanımı ne yazık ki, ulusal kültürel güvenliğin akademide yaygın olarak kabul edilen bir tanımı yoktur. Bu, ulusal kültürel güvenliğin gerçekten karmaşık bir konu olduğu kadar bilim adamlarının, tıpkı kör bir adamın toplum için fil hissetmesi gibi, yeni bir konu olduğunu da gösterir. İlk defa bir parçayı bütünle karıştırırsınız. Doğru veya evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım vermek için değil, daha ziyade ulusal kültürel güvenliğin doğru anlaşılmasına yönelik mantıksal temel çizgiyi bulmak için buradayım. İlk olarak, ulusal kültürel güvenliğin temel sözcüğünün kültürden ziyade güvenlik olduğuna dikkat edin. Bir başka deyişle, çok çeşitli çağrışımları bünyesinde barındıran kültür, güvenlik bağlamına, o da bir milletin güvenliği konusuna bağlıdır. Ulusal kültürel güvenlik, ulusal güvenliğin bir alt kategorisidir. Dolayısıyla bu mantığa göre kategoriler şu şekilde olacaktır, güvenlik, ulusal güvenlik ve ulusal kültürel güvenlik. a. Güvenlik. Güvenlik, tehlikenin aksine, bir durumu ve bu duruma yol açan eğilimi ifade eder. İnsanların yalnızca çıkarlarıyla yakından ilgili olan şeyler için çabaladıkları göz önüne alındığında, her şeyin güvenliğinin çıkarların güvenliği olması, Bireysel çıkarların değişmesi ve mevcut durumun değişmesi eğilimini göstermektedir. Bu durumda güvenlik ile güvensizliği birbirinden ayırmak için kullanılan sınır, kazanılmış çıkarların durumudur. Buna göre, tutulan ve geliştirilen faiz durumu güvenli olarak kabul edilir ve bunun tersi de geçerlidir. Güvenliğin belirli şartlara tabi olduğunu vurgulamak gerekir ancak sonuçta tüm güvenlik, insanın güvenliğinden ibarettir. Güvenliğin nihai öznesi olan insan ise birey, grup, halk ve ulus olarak şekillenirken, güvenliğin nesnesi olan çıkar da can, mülkiyet, özgürlük, kültür, toprak ve egemenlik olarak şekillenebilmektedir. Bu nedenle güvenliği, bireysel güvenlik, grup güvenliği ve ulusal güvenlik olarak sınıflandırıyoruz, bunları da konularına göre hayatta kalma güvenliği, mülkiyet güvenliği, toprak güvenliği ve kültürel güvenlik gibi kategorilere ayırabiliriz. İki sınıflandırmanın tamamen paralel olmadığını unutmayın. Konuya dayalı bir güvenlik, çeşitli çıkarlar gerektirir. Örneğin ulusal çıkarlar, hayatta kalma çıkarlarını, bölgesel çıkarları, ekonomik çıkarları ve kültür çıkarlarını içerir ve buna karşılık ulusal güvenlik, hayatta kalma, bölgesel, ekonomik ve kültürel güvenliğe değinir. B. Ulusal güvenlik. Güvenlik her zaman çıkarlarla bağlantılıdır. Ulusal güvenliğin niteliği ulusal çıkarların güvenliğidir. Çin için bir numaralı ilgi alanı, Çin Komünist Partisi, ÇKP ve Çin hükümetinin liderliği altında her yönüyle refah içinde bir toplum inşa etmeye yönelik maddi ve manevi taleplerdir. Ulusal güvenlik sorunları genellikle ulusal çıkarların elde edilmesi, sürdürülmesi, çekici hale getirilmesi, yağmalanması ve kaybedilmesinden kaynaklanmaktadır. Çıkarlar güvenlik koşullarını şekillendirir. Farklı çağrılar, yönelimler ve çatışmalar farklı güvenlik durumlarına yol açar. Örneğin Çin'in güçlenmesi, Çin'in güvenliğini sağlarken, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Ulusal egemenliği korumaya, içişlerini iyi kontrol etmeye ve kendi ayakları üzerinde durmaya önem veren Çin'e kıyasla. ABD dünyanın her yerinde çıkar peşinde koşuyor ve çıkarları bu nedenle diğer ulusların çıkarlarıyla yakından bağlantılı. Eğer herhangi bir ülkenin gelişimi ABD'nin dünyadaki üstün statüsünü korumasına engel oluyorsa, ABD bunu güvensiz bir faktör olarak değerlendirecektir. Dolayısıyla bir milletin çıkarlarının tehlikeye atılmaması ve zarara uğratılmaması şartıyla güvenli sayılır. C. Ulusal Kültürel Güvenlik Ulusal kültürel güvenlik, ulusal güvenliğin bir alt kategorisidir. Aslında bir ülkenin kültürel çıkarlarının güvenliğine atıfta bulunarak bir ulusun hayatta kalması ve gelişmesinde kültürün gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kültür, bildiğimiz gibi asla basit bir kelime değildir. Durum değiştikçe daima yeni anlamlar kazanır. Çoğu durumda kültür, ekonomi ve politikaya karşılık gelen bir kavram olmasının yanı sıra maddi üretimden Toplumsal düzenden ve sistemlerden farklı olarak insanın manevi bir kazanımıdır. Geleneksel güvenlik açısından bakıldığında, güvenliğin hem konusu hem de tehdidi bir bütün olarak milleti tanımlamaktadır. Bir anlamda kültür, farklı etnik kökenlerin, ulusların ve sosyal sistemlerin evrensel ve bireysel unsurlarının birleşimidir. Bilim ve teknoloji gibi evrensel kültür unsurları belli bir kişi, ülke veya sistemin kimliğini beraberinde taşımaz. Dolayısıyla burada yer alan çıkar ilişkileri sıfır toplamlı bir tür değildir ve herhangi bir güvenlik sorunu yaratmaz. Bunun tersine, kültürel zihniyet, milli ruh, değerler ve ideolojiler gibi bireysel kültürel unsurlar belirli halklara, milletlere ve sistemlere özeldir. Bu eşsiz kültür kimliği, yeni bir ülkenin ortaya çıkmasına ve farklı kalmasına olanak tanır ve ulusun ve halkının çıkarlarına bağlıdır. İdeoloji ve ulusal kültür olmak üzere iki ana parçadan oluşan bu tür bireysel kültür, aynı zamanda kültürden bahsederken ulusal kültürel güvenlik tabiriyle de kastettiğimiz şeydir. Bununla ilgili olarak, bir kültürün uluslararası kültürel alışverişte sahip olduğu eşit konum, ülkenin kültürel çıkarlarının korunmasını ve saygı duyulmasını sağlar, aksi takdirde, potansiyel olarak bağımsız kalkınmanın kaybı riskiyle karşı karşıya kalacaktır, ulusal kültürel güvenliği ve egemenliği tehlikeye atıyor. Aslında, kültürel yayılma ya da kültürel hegemonya biçiminde eşitsiz kültürel iletişim zaman zaman ortaya çıkıyor ve bunların her ikisi de ulusal kültürel güvenlik kavramıyla çelişiyor. Ayrıca, geleneksel olmayan güvenlik açısından bakıldığında, altı kültürel birimler veya vatandaşların zihinsel bakış açısı ve halk kültürü etkinlikleri gibi kamu kültürü de dikkate alınmalıdır. Kamu kültürünün ilerlemesinin ulusal kalkınmanın hedefleri veya talepleriyle uyumlu olup olmadığı ulusal çıkarların temel kaygısıdır. Dahası, bir ulusun kamusal kültürünün gelişim ilimleri aynı zamanda bir ulusun kültürel çıkarlarının yanı sıra kültürel güvenlik konularının da artıp azaldığını gösterir. Ulusal kültürel güvenliğin gözlemlenmesinde yaygın olarak yapılan üç hatanın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Birincisi, kültürel görecelik ya da kültürel muhafazakarlığın, güvenlik konusunu ortadan kaldıran kültürel güvenlik tartışmasından kaynaklandığıdır. Herhangi bir gerçek kültürel güvenlik biçimi, belirli bir kültürel konunun tüm çıkarlarının bir parçasıdır. İnsanları ilgilendirmeyen soyut bir güvenlik ya da belirli çıkar gruplarından uzaklaşan soyut bir kültürel güvenlik yoktur. Ancak kültürün kendisinin güvenlikle hiçbir ilgisi yoktur. Kültürün değeri sonuçta insanın ihtiyaçlarına yansır. Her kültürel sistemin yeniliğe ve reforma ihtiyacı vardır. Yükselişi ve düşüşü ekonomik ve sosyal durumlara derinden bağlıdır. Yeni bir ekonomik toplum, yeni bir kültürel sistem gerektirir. Dolayısıyla orijinal kültürün saflığını korumak ve kültürel öznelerin taleplerini göz ardı etmek, kültürel sistemin, örneğin eski Sovyetler Birliği'nin kültürel sisteminin çöküşünü hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Maya uygarlığı ve Hint kültürünün gerilemesi, yeni dünyanın kültür tahtına oturmasına yardımcı oldu. Manchu halkı Şenay geçidine girip Çin'i başarıyla fethettikten sonra kültürünü Han halkına empoze etmediler. Bunun yerine, Bilge İmparator Kang eksi, Han kültürünü Ortodoks kültür olarak kurdu ve King Hanedanlığında kültürel bir altın çağı yarattı. Çin'in modern zamanlarda yaşadığı kültürel kriz ve zorluklar, sonunda ve temel olarak Marksist kültür sistemi tarafından çözüldü. Orijinal kültürel sistemin çöküşü, yeni hakim sistemin benimsenmesi ve yeniden şekillenmesi için geride olumlu unsurlar bıraktı. Dolayısıyla yukarıdaki örnekler bize kültürel güvenliğin yararları dikkate alınmadan soyut bir şekilde tartışmanın yanlış olduğunu göstermektedir. Derinlerde kültürel güvenlik, belirli kültürel konuların kültürel güvenlik çıkarlarıdır. Kültürel ilgilerin değeri konunun maddi veya zihinsel ihtiyaçlarına bağlıdır. İkincisi, bazıları yanlışlıkla ulusal kültürel güvenliği kültür endüstrisinin güvenliğiyle eşitliyor. Kültür endüstrisinin ulusal kültürel güvenlikle ilgili olduğu inkar edilemez. Ancak kültür endüstrisi her şeyden önce ulusal ekonominin kurucu bir parçası olduğundan, güvenlik sorunu çoğu durumda ekonomik güvenlikle ilgilidir. Üstelik kültür endüstrisinin gelişimi kültürel güvenlik durumuyla tam olarak örtüşmüyor. Aslına bakılırsa, kültür endüstrisinin güvenliği ile ulusal kültürel güvenlik benzerlikler taşısa da birçok açıdan da farklılık göstermektedir. Kültür endüstrisinin güvenliği, ekonomik faydadan bahsederken, ekonomik güvenlik sorunu, sosyal etkisinden bahsederken ise ulusal kültürel güvenlik olarak kategorize edilmektedir. Kültür endüstrisi, kültürel ürünlerin yanı sıra taşıyıcı olarak da çeşitli bilgiler sunabilmektedir. Kültürel ürünleri tüketmek, ulusal kültürel güvenliğe uygun unsurları olumlu bir şekilde besleyebilir ve bu arada olumsuz kültürün dünyada başıboş dolaşmasına da neden olabilir. Bu durumda kültür endüstrisinin büyümesinin ulusal kültürü destekleyici bir gücü de beraberinde getireceği kesin değildir. Dahası, kültür endüstrisinin ulusal güvenlikle ne kadar ilgili olduğu, kültürel ürünlerin tüketimine bağlı olabilir. Bununla birlikte, büyümeyi beslemek için kültürel ürün tüketiminden daha fazlasına ihtiyaç duyan birçok kültürel unsur da bulunmaktadır. Örneğin, kültürel güvenliğe yönelik kritik bir kaygı olan Çin'de Marksizmin hakim statüsünün sürdürülmesi, aslında kültür endüstrisinin geliştirilmesiyle başarılamaz. Üçüncü hata, ulusal kültürel güvenliğin kapsamını, ulusal kültürel stratejiyle ilgili tüm konuları içerecek şekilde genelleştirmektir. Ulusal kültürel stratejiler, kültürel güvenliği ilgilendiren stratejiler ve kültürel kalkınmaya dokunan stratejiler olarak ikiye ayrılır. Kalkınma güvenlikle ilgilidir ancak hiçbir şekilde doğrudan bir güvenlik meselesi değildir. Aksi takdirde her konu güvenlik meselesi haline gelir ve bu da anlamsız olur. Gerçekte, ulusal kültürel güvenliğin ana kapsamı, ulusal kültürel çıkarlar, Ulusal kültürel egemenlik ve uluslararası kültürel rekabet gibi kavramlar ile sosyalizm ve kapitalizm gibi ilgili kategoriler, iyi ve kötülük, bağımsızlık ve egemenlik. Bu arada, kültürel gelişim esas olarak kültürel sistem, endüstri ve onun girişimleri ile ilgili konuları araştırır. 3.2 Ulusal kültürel güvenliğin temel kavramları Ulusal Kültürel Çıkarlar ve Egemenlik, Ulusal Kültürel Güvenlik Çalışmalarında En Temel iki Kavramdır. a. Ulusal Kültürel Çıkarlar Kavramı, Ulusal Kültürel Güvenliği Tanımlamanın Temel Kavramıdır. Küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte Ulusal Kültürel Çıkarlar, Ulusal Çıkarlar Sistemi içerisinde nispeten bağımsız bir şekilde ön plana çıkmış, ulusal kültürel güvenliğin daha fazla ilgi görmesine ve önemli bir stratejik konu haline gelmesine zemin hazırlamıştır. Ulusal kültürel çıkarlar aslında kültür alanındaki ulusal çıkarlardır ve bir ulusun hayatta kalma ve gelişme çabasındaki kültürel taleplerini yansıtır. Ulusal çıkarların anlamı tartışmalı bir konudur. Bu anlaşmazlığın odak noktalarından biri de onun sınıfsal doğası ve ulusal karakteridir. Herhangi bir teorik araştırma ve analiz için temel bir mantık gereklidir ve Çin'in ulusal çıkarlarına ilişkin tartışmada bir istisna değildir. Buna göre, sosyalist ülkelerde sınıf çıkarları ile ulusal çıkarların birleştiğini, hükümetin kendi halkını kendi işlerinin efendisi kıldığı göz önüne alındığında, halkın çıkarlarının hükümetin ve siyasi partinin çıkarlarıyla uyumlu olduğunu tespit ettik. Çağdaş uluslararası temaslarda, Çin'in ulusal çıkarları, Çin hükümetinin ve Çin Komünist Partisi'nin liderliği altında, Çin halkının her yönüyle refah içinde bir toplum inşa etmeye yönelik maddi ve manevi taleplerinin toplamıdır. Çin'in kültürel çıkarları kültürel ihtiyaçlar olarak yansıtılmaktadır. Dört temel gereklilik, toprak bütünlüğü, uyumlu bir halk, istikrarlı bir hükümet ve bağımsız egemenliktir. Toprak dışında halk, hükümet ve egemenlik doğrudan kültürel ihtiyaçlarla ilgilidir. Ulusal bütünlük, ulusal kültürel kimlikten ve ulusal ruhtan kaynaklanır, siyasi istikrar, ideolojinin sağladığı meşru desteği gerektirir. Küreselleşmenin derinleşmesi kültürel egemenliği ön plana çıkarıyor ve onu ulusal egemenliğin nispeten bağımsız bir parçası olarak yükseltiyor. B ulusal kültürel egemenlik, ulusal kültürel çıkarlarla yakından ilişkili bir diğer temel kavramdır. Bir milletin temel unsurlarından çıkarılan dört kültürel ihtiyaç arasında, bir milletin egemenliğini korumak, uluslararası rekabet ve çıkar çatışmalarıyla baş etmede en doğrudan ve gerçekliğe yönelik stratejik konudur. Egemenlik konusunda hakim anlayış şu şekildedir: egemenlik, bir milletin kendi iç ve dış işlerini bağımsız olarak yönetebilme konusundaki üstün yetkisini ifade eder. Ulusal kültürel egemenlik, yukarıda ulusal kültürel çıkarlarla ilgili tartışmada belirtilenlerin yanı sıra üstünlük ve ayrıcalıklılık ile karakterize edildiğinden, bir ulusun kendi kültürel çıkarlarını koruma ve artırma konusundaki üstün ve ayrıcalıklı gücü olarak yorumlanabilir. Mantıksal olarak konuşursak, güç doğrudan iktidar öznesinin gerçekleştirdiği eylemlere işaret eder. Yapısı, uygulama yöntemine ve faaliyetin gerçekleştiği yere göre belirlenir. Bir ulusun faaliyet alanının karmaşıklığı, ulusal egemenliğin başlı başına karmaşık ve çok boyutlu bir kategori olmasına yol açmaktadır. Ulusal egemenliği farklı bakış açılarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırabiliriz. Örneğin, dikey olarak ulusal egemenlik, hayatta kalma ve gelişme egemenliği olarak ikiye ayrılabilir, yatay olarak konuşursak ekonominin, siyasetin ve kültürün egemenliğini içerir, tarihsel açıdan bakıldığında ise siyasetin egemenliğinden, ekonominin egemenliğine, oradan da kültür egemenliğine evrilmiştir. 20. yüzyılın ortaları insanların ve ulusların siyasette bağımsızlık arayışına girdiği bir dönemdir. 1950'lerde sömürge sisteminin dağılmasının ardından çoğu ülke BM tüzüğüyle tanınan bağımsız statüye kavuştu ve özellikle gelişmekte olan ülkeler odak noktasını egemenlikten ekonomik inşaya çevirmeye başladı. Daha sonra 1990'lı yıllarda küreselleşme eğilimi kültürün önemini ve derin etkisini ortaya çıkarmıştır. Ülkeler arasındaki çıkar çatışmaları kültür farklılıklarında kendini göstermeye başladı. Batılı ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin kültürel egemenliğine tehdit oluşturarak kültürel genişlemeyi ve üstünlüğünü dayatmaya devam etti. Milletler, ekonomik güvenliğin yanı sıra, milletler arasındaki çıkar çatışmaları, kültürel entegrasyon ve çatışmadan kaynaklanan kültürel egemenlik ile ilgili konulara da yakın ilgi gösterdiler. Kültürel egemenlik günümüzde ulusal egemenliğin özü olmayabilir. Ancak bunun merkezinde yer alan kültürel güvenlik konuları uluslar arasında önemli bir stratejik konu olmuştur. 3.3 Ulusal Kültürel Güvenliğin İç Yapısı Ulusal Kültürel Güvenlik bağlamında kültürün ideoloji, ulusal kültür ve kamusal kültür olmak üzere 3 boyutu içerdiğinden bahsetmiştik. Buna bağlı olarak bu üç yöndeki güvenlikler ulusal kültürel güvenliği oluşturur. İdeoloji bir hükümetin meşruiyetinin kültürel temelidir. Sağlam bir ana akım ideoloji, bir ulusun kültürel egemenliğinin korunmasını temsil eder. Dolayısıyla ideoloji, devletin siyasi gücüyle birlikte, statüsünü korumak ve ulus çapında yaymak için ikincisine dayanır ve karşılığında ikincisini kültürel olarak meşrulaştırır. Bu şekilde insanların ideolojik kimliği bir hükümetin sağlamlığını doğrudan etkiler, ideolojik bir kriz kaçınılmaz olarak siyasi huzursuzluğa yol açacaktır. Yani ideolojik genişleme aslında iktidarı ve siyasi iktidarın koruması altındaki bazı çıkarları hedef alıyor. Dolayısıyla ideolojinin güvenliği ana akım ideolojinin sağlamlaşmış statüsünü ifade etmektedir. Burada kavramın diğer küçük ideolojileri dışlamadığını belirtmek önemlidir. Ulusal kültür, ulusal bütünlüğün derin bir kaynağı ve bir ulusu bütünlüklü tutacak kültürel bir temeldir. Ulusal kimliğin temeli ve bir halkı ve ülkesini bir arada tutan temel manevi bağ olan ulusal kültür ve onun kimliği, aynı zamanda bir ulusu meşrulaştırmanın kaynağı olarak da hareket eder. Kültür anlamında etnik kimlik, bir halk için manevi bir dünya ve davranış kuralları yaratır. Olumlu kimlik duygusu ise güçlü bir iç güç, güvenlik duygusu, gurur, bağımsızlık duygusu ve kendine saygı üretecektir. Ulusal kültüre meydan okunduğunda veya sorgulandığında, insanların ulusal kimlik duygusu bir krizle karşı karşıya kalır ve ulusal bütünlük azalır, bu da ulusun gerileşinin sinyalini verir. Bu durumda, hegemonik bir ulusal kültürün yapı söküme uğratacağı şey, bir ulusun, müdahale etmek üzere olduğu diğer ulusun bağımsız gelişimi için hayati önem taşıyan meşruiyetidir. Böyle bir mücadelede bir taraf ulusal çıkarlarını kaybedecektir. Bu nedenle, ulusal kültürel güvenliğin anlamı esas olarak insanların kendi ulusal kültürlerinin temellerinin tehdit edildiğini veya zayıflatıldığını kabul edip etmediği ile ilgilidir. Burada onu saf olarak anlamak veya anlamamak tavsiye edilmez çünkü iddia edilen herhangi bir saflık, yenilikçi fikirleri aşındıran bir kültürel sistemin izole edilmiş bir uygulamasıdır. Kamu kültürü vatandaşların renkli kültürel yaşamını ve etkinliklerini ifade eder. Çin'e gelince, güçlü bir devlet gücü, halkın refahı, refah içinde bir toplum ve Çin halkının gençleşmesi gibi ulusal hedefler maddi anlamda da olsa kültürel çağrışımlar açısından zengindir. Kamuoyunda olumlu ve sağlıklı kültürel uygulamalar, önemli bir kültürel uğraşın yanı sıra ulusal kalkınmanın da itici gücüdür. Kamu kültürü, ideoloji ve ulusal kültürden farklı olarak halkın kültürel etkinliklerinin kapsamlı bir sunumudur. İdeolojik yönelim ya da ulusal kültürel kimlikle örtülemeyecek kadar çeşitli ve karmaşıktır. Bu nedenle, kamusal kültürün güvenliğini ölçmenin kriteri, biçimi ne olursa olsun ya da uyulsa olsun tüm kültürel etkinliklerin esas aldığı kültürel değerin alt çizgisi ve doğruyu, türü ve güzeli karşıtlarından ayıran ayırıcı çizgidir. Aslında kamusal kültür, kültürün işlevini yerine getirmek ve amacını gerçekleştirmek için aldığı nihai biçimdir. Kamusal kültür uygulaması ana akım ideoloji ve ulusal kültürel kimlikle uyum içinde kalırken, bir yandan da bir ulusun kültürel yumuşak gücünü doğrudan sergileyecek erdemleri teşvik etmektedir. Aksi takdirde ulusal kültür ve kültürel çıkarlar tehlikeye girecektir. 3.4 Ulusal kültürel güvenliğin özel boyutu, Ulusal kültürel güvenliğin konusu daha önce de belirttiğimiz gibi küreselleşen dünyada milletlerdir. Ulusal kültürel güvenliğin kökleri uluslar arasındaki kültürel çıkar çatışmalarından kaynaklanmaktadır. Bir ulusun kültürel güvenliğine yönelik tehdidin kaynağı her şeyden önce kültürel genişleme ve nüfuz arayışında olan diğer uluslardır. Dolayısıyla ulusal kültürel güvenlik uluslar arası ilişkilerin bir konusudur. Bununla birlikte, tehdidin kökenleri daha geniş anlamda ulusaltı ve uluslarüstü faktörleri, başka bir deyişle ülke içindeki zararlı unsurları ve tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu küreselleşmiş kültür zorluklarını içermektedir. Uluslarüstü bir güvenlik sorunu aslında insanlığın bir bütün olarak ele alması gereken uluslararası veya küresel sorunlarla aynı düzeydedir. Öncelikle, uluslararası kültürel ilişkiler anlamında kültürel güvenlik, ulusal kültürel güvenliğin ana gövdesini oluşturmaktadır. Kültürel çıkar çatışması, herhangi bir ülkenin yaşadığı her türlü kültürel güvenlik sorununun temel nedenidir. Günümüz dünyasında hala temel aktörler uluslardır ve uluslararası düzen hala dünya düzeninin çekirdeğini oluşturmaktadır. Kapsamlı güvenlik kavramları üzerinde geleneksel olmayan güvenlik ve uluslararası fikir birliğinin ortaya çıkmasına rağmen, çıkar çatışmasının oynadığı rol ne değiştirilmiş ne de reddedilmiştir. Üstelik ulusal güvenliğin çağrışımları daha da çoğalıyor ve yapısı daha karmaşık hale geliyor. Uluslararası rekabette kültür odaklı değişim, ulusal kültürel güvenliği stratejik bir konu olarak gündeme getiriyor. Artık uluslararası kültürel ilişkiler bir ulusun kültürel güvenliğinin değerlendirilmesinde temel referans çerçevesi olarak hareket ettiğinden, ulusal düzeyde ulusal kültürel güvenlik, ulusal kültürel güvenliğin ana içeriği haline gelmektedir. Ulusal altı düzeyde ulusal kültürel güvenlik konusunu bir birey, bölge, milliyet veya gruptan ziyade ulus olarak belirler. Aksi halde bunun adı ulusal kültürel güvenlik olmazdı. Çoğu durumda, ana akım ideolojinin canlılık eksikliği, modası geçmiş kültürel yönetim mekanizmaları, yanlış kültürel stratejiler ve kamu kültüründeki şeytani unsurlar gibi güvenlik sorunlarına yol açan ulus altı faktörleri vurgulamaktadır. Uluslarüstü düzeyde ulusal kültürel güvenliğe gelince iki temel koşul vardır. Bunlardan biri, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen kültürel faaliyetlerin net hedef ve hedefleridir. Örneğin Vatikan Kilisesi Çin'deki kilise yönetimine müdahale etti. Diğer bir örnek ise Uluslararası Af Örgütü'nün 2008 Pekin olimpiyat oyunları sırasında Alman sporcuları ve turistleri insan hakları için altın olarak adlandırılan bilezikleri takmaya ikna etme girişimidir. Diğeri ise kültürel çeşitliliğin azalması, dijital teknolojinin insanlığın yaşam biçimini değiştirmesi ve kültürel huzursuzluk yaratması, Biyoteknolojiler nedeniyle ortaya çıkan yeni etik ikilemler, faşizm ve ırkçılık gibi olumsuz ideolojilerin ortaya çıkması gibi kültüre yönelik küresel zorluklardır. 3.5 Ulusal kültürel güvenliğin temel belirleyici değişkenleri Ulusal kültürel güvenliği analiz etmek, yargılamak ve kültürel güvenliği iyileştirmenin uygun yollarını aramak için yapılacak ilk şey, kültürel çıkarların orijinal durumunun neden bozulduğunun nedenlerini ve bu değişen faktörler ile ulusal kültürel güvenlik arasındaki ilişkinin ne olduğunu bulmaktır. Bir ulusun kültürel güvenliği, kültürel çıkarlarının başka bir ulusunkilerle çelişmesi durumunda tehlikeye girer. Aslında bu, kültürel açıdan üstün olanın kendi kültürünü genişletebileceği veya ihraç edebileceği, alt düzeydekinin ise kendi kültürüne tecavüz edilme tehdidiyle karşı karşıya kalacağı, uluslar arasındaki bir kültürel güç oyunu ve yarışmasıdır. Bu durumda kültürel güç, bir ulusun ulusal kültürel güvenliğini belirleyen temel değişkenlerden biridir. Ulusların kültürel yumuşak güçlerini artırmakla meşgul olmalarının nedeni de budur. Ancak kültürel rekabet ve çatışmalar her zaman birbiriyle çatışmıyor veya kültürel savaşlara dönüşmüyor. Bunların nasıl çözüleceği küresel kültür düzeninin koşullarına bağlıdır. Kültürel yayılmanın ve hegemonyanın var olduğu bir dünyada kültürel güç her şeydir. Ancak üstün olanın nüfuz alanını çok fazla genişletmediği ve aşağı olanın gereken saygıyı kazandığı bir dünyada, kültürel çıkar çatışmaları, farklılıkları saklı tutarak, birbirlerinden öğrenerek, ödeme yaparak ortak zemin arama ilkelerine dayalı olarak kendi kendine çözüm bulmanın barışçıl bir yolunu buluyor. Birbirlerine saygı göstermek ve eşit iletişimde bulunmak, dolayısıyla uluslararası kültürel düzen ve çevre, ulusal kültürel güvenlik açısından da belirleyicidir. Bir ulusun kültürel stratejisi, yani, kültürel kaynakların ne kadar verimli organize edildiği, Dış ulusların kültürel yayılmasıyla mücadele etmek için hangi karşı önlemlerin mevcut olduğu ve bunların ne kadar etkili olduğu, da önemli bir unsurdur. Kısaca, bir ulusun kültürel güvenliğini belirleyen üç temel değişken şunlardır, Ulusal Kültürel Yumuşak Güç, Uluslararası Kültürel Düzen ve Ulusal Kültürel Güvenlik Stratejisi. Yumuşak güç olarak kültürel güç, bileşik ve çok boyutlu faktörlerden oluşmaktadır. Bu, kültürün potansiyel enerjisine, yaratıcılığına ve aktarılabilirliğine bağlıdır. Kültürel potansiyel enerji, kültürel gücün temelidir ve canlılığı, tarihsel birikimi ve uygulayıcı topluluğun büyüklüğü tarafından belirlenir. Yani kültür ne kadar dinamik olursa, kültür ne kadar zengin tarih biriktirirse, kültürel topluluk ne kadar büyük olursa, kültürel potansiyel enerji de o kadar büyük olur ve bunun tersi de geçerlidir. Daha büyük potansiyel enerji, durumunu değiştirmek için daha büyük bir dış kuvvet gerektirir. Kültürel gücün temeli ve başlangıç noktası olarak hareket eder ve kültürel gücü inşa etmenin verili bir koşuludur, ancak kültürel gücün rekabet avantajlarını veya dezavantajlarını büyük ölçüde açıklayan şey kültürel yaratıcılık ve aktarılabilirliktir. Kültürel yaratıcılık, kültürel gücün inşasında merkezi bağlantıdır, kültürel aktarılabilirlik ise kültürün canlılığının doğrudan bir tezahürüdür. Geleneksel olarak konuşursak, kültürel aktarılabilirlik potansiyel güce ve yaratıcılığa bağlıdır. Ancak küreselleşmiş bir dünyada bulaşıcılığın biçimleri, yaklaşımları ve özellikleri derin bir reform altındadır. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ve sanayileşme eğilimi sayesinde kültürel yayılmanın yöntemleri, becerileri ve taktikleri daha fazla oyun alanı kazanıyor. Kültürel aktarılabilirliğin, kültürel gücün nihai koşullarının belirleyici faktörlerinden biri olduğu ortaya çıkıyor. Modern zamanlarda bu, büyük ölçüde kültür endüstrisindeki gelişme durumu tarafından belirlenmektedir. Küresel kültürel düzen ve çevre, ulusal kültürel güvenliği belirleyen bir diğer önemli faktördür. Uluslararası kültürel düzen, uluslararası düzen kavramının mantıksal bir uzantısı ve ayrıştırılmasıdır. Tarihsel açıdan bakıldığında uluslararası düzenin odak noktası değişmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısında dünya küresel bir siyasi düzene o kadar acil ihtiyaç duyuyordu ki, yüzyılın ikinci yarısında iki dünya savaşının fitilini ateşledi. Savaşlar ve devrimler siyasi düzendeki çelişkileri çözmüş, Özellikle gelişmekte olan ülkelerde insanlar gözlerini ekonomik alana çevirmeye başlamıştır. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte dünya düzeni yeniden düzenlendi ve ülkeler arasındaki rekabet daha da kızıştı. Üstelik bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve ekonomik küreselleşme, ulusların çıkar çatışmalarıyla baş edebilmeleri için daha az şiddet içeren bir rekabet ortamı sunarak yeni rekabet biçimlerinin doğmasına yol açtı. Joseph Nye'ye yumuşak güç kavramını ortaya attı. Akut gözlemi tesadüfi değildi. Uluslararası kültürel düzenin inşasının giderek artan stratejik önemi nedeniyle kültürel yumuşak güce büyük önem verilmektedir. Ancak adil bir uluslararası düzenin kurulması zaman ve çaba gerektirir. Mevcut kültürel düzen, kültürel genişleme ve hegemonya ile karakterize edilir. Dolayısıyla bir ulusun küresel konumu ve güvenlik durumu için birincil belirleyici faktör ulusal güçtür, tıpkı Deng Xiaoping'in belirttiği gibi, kalkınma mutlak prensiptir. Gücün artırılması etkili stratejik destek gerektirir çünkü yüksek kaliteli bir strateji, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayabilir ve ulusal gücün en iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu nedenle kültürel güvenlik konusunda iyi ve doğru bir strateji oluşturmak gerekmektedir. Bunların arasında ulusal kültürel güvenlik stratejisinin farkındalığının vurgulanması bir ön koşul stratejisidir. Öncelikle, kültür endüstrisinin yanı sıra beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde ulusal kültürel güvenlik üzerine teorik araştırmalara olanak sağlayan canlı bir atmosfer inşa etmeliyiz. Bunu yapmak, kültür endüstrisinin tüm alanlarından ve oyuncularından akademisyenlerin, ulusal kültürel güvenliğe odaklanan bir bilincin kolektif olarak oluşturulmasını sağlayacaktır. Teorik çalışanlar bir yandan kapsamlı araştırmalar yapmalı ve hükümete teorik destek ve öneriler sunacak bir düşünce kuruluşu işlevi görmelidir. Kültür endüstrisindeki personel, toplumda kültürel güvenlik bilincini geliştirerek, İnsanları kültürün ilerlemesine ayak uydurmaya, milli ruhu ileriye taşımaya ve kültürel hegemonya'ya karşı çıkmaya teşvik etmeli ve yönlendirmelidir. Halkın milli savunma bilincinin yanına kültürel güvenliği de katmak onların görevleri arasındadır. 3.6 Ulusal Kültürel Güvenliğin Dış İlişkileri. Geleneksel güvenlik esas olarak askeri ve siyasi güvenliği ifade eder. Küreselleşmenin gelişmesi ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi Ulusal güvenliğe yeni unsurlar ekledi ve ekonomik ve kültürel güvenliğin giderek daha fazla ilgi görmeye başladığı geleneksel olmayan güvenliğin ortaya çıkmasına neden oldu. Ulusal güvenlik, askeri işleri, ekonomiyi, siyaseti ve kültürü kapsayan karmaşık ve açık bir sisteme dönüşmüştür. Güvenlik ve güvenlik dışı konuların birbiriyle ilişkili olduğu ve sistemin çeşitli yönleri arasındaki karşılıklı bağımlılık ve etkileşimlerin olağan olduğu bir sistemdir. Bu nedenle sistemin diğer boyutları dikkate alınmadan kültürel güvenlikle ilgili yapılan tartışmalar kısmi ve eksiktir. Öncelikle kültürel güvenlik, geleneksel güvenliğin mantıksal bir uzantısıdır. Aslında geleneksel askeri güvenlik, askeri görevleri merkeze alan siyasi, ekonomik ve kültürel faktörleri içerir. Açıkça söylemek gerekirse askeri güvenlik, ülkenin ve orada yaşayan insanların korunmasıyla ilgilidir. Bir milletin varlığı, bir milletin çıkarlarının korunmasının temel ön şartıdır ve askeri güvenlik, bir milletin kültürel güvenliğinin temelini oluşturur. Bir ulus ele geçirildiğinde halkının geçim kaynakları işgalci ulusun emrine verilir, egemenliği gasp edilir ve hükümeti kukla haline gelir. Orijinal kültürel sistem parçalanma, yerinden edilme ve köleleştirilme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve kültürel güvenlik kaybolmaktadır. Askeri güvenlik tarafından korunan ulusal güvenlik çıkarları somut bir fiziksel biçim üzerinde yoğunlaşmıştır, bu, ulusal kültürel güvenliğin üretilmesi için gerekli maddi ön koşulları ortaya koyar. Ancak askeri güvenlik, kültürel güvenliğin gerekli ama yetersiz koşuludur. Aslında askeri güvenliğin, kültüre yönelik bir tür askeri olmayan tehdit olan silahsız savaş örneğinde de görülebileceği gibi, kültürel güvenlikle örtüşmesi gerekmez. Tersine, kültürel güvenlik, güçlendirilmiş ana akım ideoloji, derinleştirilmiş kültürel kimlik, olumlu kamu kültürü ve canlı ve canlı bir ulusal ruh aracılığıyla askeri güvenliği destekler. Güçlü bir yumuşak güç ve garanti altına alınmış kültürel güvenlik olmadan, bir ulus savaş alanına bile girmeden yenilgiye uğratılır. İkincisi, ulusal kültürel güvenlik ile siyasi güvenlik birbirine bağlıdır ve sıkı bir şekilde iç içe geçmiştir. Kültürü siyasetten ayırmak mümkün değildir. Bir ülkenin kötü siyasi durumu, ulusal güvenliğin tüm durumunu temelden etkileyecektir. Siyasi istikrar ve bağımsızlık, ulusal siyasi güvenliğin temel unsurlarıdır. İçeride siyasi huzursuzluk, dışarıda siyasi müdahaleler yaşayan bir milletin kültüründe güvenlik olmayacaktır, kültürel sistemi bile çökecektir çünkü bir ulusun kültürel çıkarları her zaman politik güçten korunmaya ihtiyaç duyar. Sovyetler Birliği'nin çöküşü siyasi ve kültürel güvenlik arasındaki ilişkileri gösteren bir örnektir. Elbette siyasi güvenlik aynı zamanda kültürel güvenliğinde desteğini arar. Günümüzde kültürel yaklaşımlarla siyasi çıkar elde etmek ulusal stratejinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İdeoloji devlet iktidarını meşrulaştırmanın temeli olduğundan, İdeolojik bir kriz inkar edilemez bir şekilde siyasi iktidarda bir krize yol açacaktır. Bu nedenle ülke çapında sağlam bir kültürel kimlik bir milletin birleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üstelik milli ruhun en canlı sunumu olan halk kültürü siyasi gelişmeyi iyi tarafa yönlendirme sorumluluğunu omuzlamaktadır. Üçüncüsü, kültürel güvenlikle birlikte ekonomik güvenlik geleneksel olmayan güvenliğe aittir. Yukarıdaki iki karşılaştırmalı çiftten farklı olarak, karşılıklı ilişkileri her zaman olumlu değildir ve bazen birbirleri için kısıtlama görevi görür. Ekonomisini güvence altına almak için bir ulus, örneğin dünya ekonomik düzeninin bir parçası olmalı, serbest ticaret sistemini ve açık ve müreffeh bir kültürel pazarı kabul etmeli, böylece uluslararası topluma dahil olabilmelidir. Bunu yaparken de kültür ve ideolojiden taviz vermesi gerekiyor. Aynı zamanda ekonomiyi canlandırmak ile kültürünü korumak arasındaki ilişkiyi dengelemeye çalışan bazı uluslar, batılı ülkelerin kültürel hegemonyasının baskısıyla karşı karşıya kalacaklardır. Örneğin, insan haklarıyla ilgili konular sıklıkla ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari alışverişler sırasında ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, ekonomik güvenliğin kültürel güvenliği büyük ölçüde teşvik ettiği, ana kültürü pekiştirdiği ve yükselttiği yatsınamaz. Çin'deki ekonomik başarılar, ulusal ruhun etkisini ikna edici bir şekilde ortaya koyuyor. Çin'in dünyadaki imajının iyileştirilmesi, bunun karşılığında insanları birleştirir, gurur duygusunu ve kültürel kimlik duygusunu güçlendirir ve daha da önemlisi Çin kültürünün tanıtılması için bir zemin oluşturur. Kültürel yayılmanın en popüler yolu olan kültür endüstrisi, ulusal ekonomik kalkınmaya ve ekonomik güvenliğin korunmasına büyük katkı sağlamaktadır. Örneğin, ABD'deki kültür endüstrisi ülkenin ihracatının en büyük kısmını kaplıyor ve ulusal kültürel çıkarların genişletilmesinde önemli bir rol oynuyor. Güvenliğin, hangi yönüyle olursa olsun, bir bütün olarak ulusal güvenlik sistemine entegre edilmesi dikkat çekicidir. Bu nedenle ulusal kültürel güvenliği anlarken güvenlik sistemini de bir bütün olarak anlamak gerekir. 1. Bölüm Küreselleşme çağında Çin'in ulusal kültürel güvenliğinin stratejik arka planı. 1. Küresel kültür sisteminde 3 çift stratejik ilişki. 1.1 Sosyalist kültürel sistem ve kapitalist kültürel sistem. Kültür, bir toplumun ekonomik temelini ve politik sistemini yansıtır. Temel içeriği, kültürel sistemin kapitalist kültürel sistem ve sosyalist kültürel sistem olmak üzere iki türe ayrılabileceği değer ve ideolojiyi kapsar. Kapitalist kültür, kapitalizmin doğasını yansıtacak şekilde sermayenin genişlemesine ve karın maksimize edilmesine değer verir. Özel mülkiyete dayalı üretim ilişkileri ve politikalarıyla şekillenir ve karşılığında kapitalizme hizmet eder ve onu savunur. Buna karşılık sosyalist kültür, Marksist teorinin rehberliğinde sosyal adaleti ve insanın bağımsız ve kapsamlı gelişimini vurgular. Soğuk Savaş sırasında iki sistem birbirine karşı çıktı. Bu çelişkili durum Soğuk Savaş'ın sonuna kadar herhangi bir rahatlama sağlamadı. Günümüzde küreselleşen dünyada uluslararası işbirliği farklılıklara hoşgörü göstermektedir. Her ülke ana akım ideolojisini dışlamak yerine öne çıkarsa da tarih bize solmakta olan ana akım ideolojinin ve altüst olmuş ahlakın muhtemelen sosyal düzensizliğe yol açacağını söylüyor. Bu nedenle bu iki kültürel sistemin mevcut durumlarının araştırılması çağrısında bulunmaktadır. Küreselleşme çağında kültürün nasıl ilerleyeceği konusunda iki baskın görüş vardır. Neoliberallerin temsil ettiği radikal küreselciler, Giderek küresel pazarın kısıtlaması altına giren ülkeler için kapitalizmin küreselleşmesinin kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Eski Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve sosyalizmin büyük bir darbe almasının ardından Francis Fukuyama, liberal demokrasinin insanlığın ideolojik evriminin son noktası ve nihai biçimi olabileceğini öne sürdüğü tarihin sonu teorisini ortaya attı. İnsan hükümetinin, görüşleri solcuların sert eleştirilerine yol açtı. Öte yandan Marksistler ve Sol'un bir kısmı sosyalizmin küreselleşmesi çağrısında bulunuyor. Kübalı lider Fidel Castro, küreselleşmeyi niteliksel olarak iki türe ayırıyor, biri nesnel bir tarihsel süreç olan, diğeri ise neoliberal tarafından savunulan. Ona göre çağdaş küreselleşme neoliberal ideolojilerin yönlendirdiği bir küreselleşmedir, zira manipülasyon işaretleri ortadadır. Adalet ve eşitliğe dayanmayan neoliberalizmin küresel çapta yaygınlaşması kutuplaşmayı derinleştirmekte, küresel çevre felaketlerine neden olmakta, dünya ekonomik düzenini bozmakta, gelişmekte olan ulusların egemenliklerini etkilemektedir. Bunu göz önünde bulundurarak Castro, ikincisini yerinden etmek için eski küreselleşme paradigmasını öne sürüyor. Sosyalist küreselleşmenin dünyaya ortak refah getirecek mutlu bir süreç olduğuna inanıyor. Üstelik İngiliz-Marksist tarihçi Eric Hobsbawm da bu görüşü paylaşıyor. Küreselleşmenin kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor ancak neoliberal serbest piyasa köktendinci ideolojisinin mantıksız olduğuna inanıyor. Serbest kapitalist piyasa daha yüksek bir büyüme oranı yaratsa da servet dağılımı için en iyi yolu üretmiyor. 21. yüzyılda, giderek daha az insan toplumsal zenginliğin büyük bir kısmına sahip oluyor, dolayısıyla en büyük öncelik, üretimi artırmaktan ziyade zenginliği düzgün bir şekilde dağıtmaktır. Bu bakımdan devletin ve kamu otoritelerinin gücünden yararlanarak zenginliği yeniden dağıtmak tek yol olabilir. Hobbes Brown, sosyalizmin kapitalizm tarafından üretilen çeşitli çelişkilerin evrimine dayandığını ve keşif yoluyla daha da ilerlemesi gerektiğini savunuyor. Ancak geçici gerilemeler sosyalizmin başarısızlığının habercisi değildir. Daha ziyade, örneğin piyasa sosyalizmi gibi yeni sosyalist kalıpları teşvik eder. Sosyalizmin kapitalizmin yerini alması tüm dünya için kaçınılmaz bir eğilimdir. Sosyalist bir kültürel sistem gerçekleştirilebilir mi? Bu, iki kültürel sistem arasındaki ilişkinin doğru ele alınmasına bağlıdır. İnsanoğlu artık terörizmden, çevresel bozulmadan, Zenginlerle fakirler arasında giderek büyüyen uçurumdan ve insanlığın hayatta kalması için tehlike oluşturan diğer birçok sorundan muzdariptir. Ne John Rawls'un ortaya attığı dağıtımcı adalet ne de Jürgen Habermas'ın iletişimsel eylem teorisi bizi varoluşsal krizden kurtaramaz çünkü modern kapitalist toplum araçsal rasyonaliteden veya içsel çelişkilerden kurtulamaz. Sosyalizmin görevi de zordur. Lenin bize sosyalist medeniyetin inşasında kapitalist kültürden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini hatırlattı. Deng Xiaoping de aynı duyguları paylaştı. Rekabet üstünlüğünü kazanmak için, sosyalizmin insan uygarlığının en iyi başarılarını özümsemesi gerekir. Bu bize, sosyal eşitliği ve insanın tam kurtuluşunu gerçekleştirmek için sosyalist kültürün eklektik ve yenilikçi olması, zamana ayak uydurması ve gelişmiş kapitalist ülkeler ve diğer ülkeler tarafından yaratılan yeni iş operasyonları ve yönetim tarzları da dahil olmak üzere ileri kültürlerden ödünç alması gerektiğini söylüyor. İnsan uygarlığının ortak mülkiyeti, sosyalist kültür bu şekilde küresel kültürün geleceği haline gelecektir. 1.2 Doğu Kültür Sistemi ve Batı Kültür Sistemi Bölgelere ve geleneklere dayanan küresel kültür sistemi, Batı kültürü ve Doğu kültüründen oluşmaktadır. Batı kültürü genel olarak Antik Yunan ve Roma'dan türeyen, Rönesans ve Reformasyon sırasında gelişen, aydınlanmadan sonra sağlam bir temele oturan ve Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da yüzlerce yıldır hakimiyetini sürdüren kültürel sistemi ifade eder. Ortaçağ Hristiyan geleneklerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Akademisyenlerin ifade ettiği şekliyle Doğu kültürü, Asya ve Kuzey Afrika'yı kapsar ve üç kültürel çevreyi içerir, Çin kültür çevresi, Çince karakterlerden etkilenen Doğu Asya kültürleri dahil, Hint kültür çevresi, Güney ve Güneydoğu dahil. Sanskrit'ten etkilenen Asya kültürleri ve Arap İslam kültür çevresi, İslam kültüründen etkilenen Orta, Batı ve Kuzey Asya kültürleri dahil. İlkel sermaye birikimi, kapitalizmin sanayileşmesini hızlandırdığı gibi, modern batı medeniyetinin yükselişine de katkıda bulundu. Batı kültürünün etkisiyle oluşan kültürel hegemonya, batı hegemonyasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tarih bize 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, özellikle de Soğuk Savaş'tan sonra batının, kültürel hegemonya yoluyla batılı olmayan ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini anlattı. Öngörülebilir gelecekte, küreselleşme hızlandıkça batının ekonomik ve politik gücü artmakla kalmayacak, aynı zamanda kültürel hegemonyanın kullanılma sıklığı da artacaktır. Batılı şirketlerin çıkarları açısından küresel düzeyde birleşik bir siyasi ideolojiyi hayata geçirmek, batının mevcut uluslararası ekonomik ve siyasi düzeni sürdürmesi açısından önemli bir yaklaşımdır ve aynı zamanda temel çıkarlarıyla da uyumludur. Ancak Batı'nın savunduğu kültürel hegemonya, bir bütün olarak uluslararası ilişkiler açısından oldukça olumsuz bir etki yaratıyor. Doğu kültürünün en güzel anları antik çağlar ve dört büyük antik uygarlığın, Çin, eski Mısır, eski Babil ve Hindistan, ortaya çıktığı orta çağdı. Modern çağlardan bu yana Doğu ile Batı arasında kültürel bir çatışma içinde olan Batı kültürü, üstün maddi gücüyle Doğu kültürünü şoka uğrattı. Buna rağmen Doğu kültürünün mükemmel geleneksel mirası, Batı kültürüne ve hatta tüm dünyaya büyük katkılar sağlamıştır. Ayrıca doğayı dönüştürmeyi ve fethetmeyi vurgulayan Batı kültüründen farklı olarak Doğu kültürü, insan ve doğa arasında uyumlu ilişkiler arar. Kültürel evrimin tarihinden, kültürel çatışma ve entegrasyonun, gelişme ve yeniliğin imkansız olduğu ve kültürün pek ileri gidemediği kurallar olduğu açıktır. Birinci Afyon Savaşı'nın patlak vermesinin ardından Çin, Batılı güçler tarafından yalnızca askeri olarak değil kültürel olarak da işgal edildi. Çin ve Batı kültürlerinin çarpışması ve entegrasyonu, Çin'deki siyaseti, ekonomiyi, eğitimi ve askeri işleri derinden etkiledi. Bugün dünya açık, bilim ve teknolojinin yükselişine, uluslar ve halklar arasında giderek daha yakın bir iletişime tanık oluyor. Böyle bir dünyada herhangi bir kapalı kapı politikası kültürü engelleyecek ve yozlaştıracaktır. Güzel geleneklerimizin günümüzün kültürel gelişiminde oynadığı vazgeçilmez rolü kabul edip kabul ederken, ancak diğer kültürlerin güçlü yanlarını sürekli olarak özümseyerek kendi kültürümüzü canlandırabilir ve geliştirebiliriz. 1.3 Ulusal Kültür Sistemi ve Dünya Çapındaki Kültür Sistemi Dünya, çok kutupluluk ve tek kutuplulaşmanın birbiriyle mücadele ettiği soğuk savaş sonrası döneme girmiş, uluslararası sistem iki karşıt kutuptan, nispeten istikrarlı birçok büyük güce sahip tek bir süper güç paradigmasına dönüşmüştür. Aynı zamanda kapitalist kültürün yayılması, kültürel hegemonyaya dönüşmüştür. Değerlerin evrenselliği ve medeniyet, kültürel hegemonyayı inşa eden temel kavramlardır. Bir başka deyişle kültürel hegemonya, Batı'nın özgür demokrasisinin küresel bir kopyasını gerektirir. Batılı değer ve davranışları diğer uluslara empoze eden küresel bir kültürel sistem, kültürel hegemonya'dan tamamen farklıdır. Çünkü belirli bir bölgeye veya millete ait kültür ve kültür hakim olmasına rağmen küreselleşme, batılılaşma ile aynı şey değildir. Dünyevi evrensel olan kültür, kesinlikle iki uç değil belirli koşullar altında birbirine dönüşebilen iki varoluşsal kültür durumudur. Bu nedenle kültürel güvenlik stratejisi oluşturmanın ilk adımı, ulusal ve küresel kültürel sistemler arasındaki ilişkileri doğru anlamak ve ele almaktır. Dünya kültürünü nasıl tanımlarsınız? Küresel bir kültürel sistem ile ulusal bir sistem arasındaki ilişki nasıldır? Küresel kültürün ulusal kültür üzerindeki etkisini nasıl doğru bir şekilde anlayabiliriz? Bütün bunlar kültürel çalışmalar alanında güncel konulardır. Milli kültür, belirli bir ekolojik arka plan ile tarihi ve kültürel çevre altında oluşan malzeme, davranış ve kavramların bütünü olup, ağırlıklı olarak maddi ve manevi kültürü kapsamaktadır. Dünya kültürü, geniş anlamda dünyadaki tüm halkların kültürlerinden oluşan çeşitlilikler içinde birlik kültürü, Dar anlamda ise evrensel olarak kabul edilen ve dünya tarafından geniş çapta kabul edilen bir kültürdür. Tüm kültürlerin ortak unsurudur. Böylece dünya kültürü, kültürler arasındaki iletişim ve karşılıklı anlayış temeli üzerine kuruludur. Bir dünya kültürünün gerçekleşmesi için iki şart gereklidir. Bunlardan biri, her bir kültürün evrensel bir anlayış ve paylaşım sistemine dönüşmesine olanak tanıyan açıklığıdır. Diğeri ise, birbirini anlama ve fikir birliğine varma isteği, birbirine adil davranma yöntemleri, iletişimde kültürel anlayış tutumu, paylaşılabilecek değerler ve kültürel unsurları içeren, bireysel kültürler arasında varılan karşılıklı anlayış ve fikir birliğidir. Kültürel konulardaki araştırmalar gelenekler ve modern zamanlarla sınırlı kalmıştır. Son yıllarda küreselleşmenin etkisi akademik ilgiyi çekmektedir. Küreselleşme ve yerelleşme yeni bir araştırma konusu çifti haline geldi. Bu arada, küreselleşme incelemesinde kültür, küresel ekonomi ve politikadaki rolü göz önüne alındığında gereken yerini almıştır. Küreselleşmenin büyük koşulları ve özellikle ulusal kültürlere getirdiği zorluklar altında, bir yandan uluslararası kültürel alışverişin yeni bir zirveye ulaştığını, diğer yandan her ulusun kültürünün yeni bir gelişme düzeyine ulaştığını görüyoruz. Nereye gidileceği, ulusal kültürlerin ciddi bir şekilde yanıtlaması gereken bir soru haline gelir ve dünya çapındaki ve ulusal kültürlerle iyi bir şekilde baş edebilmek için, kültürlerin çarpışmaları ve entegrasyonu hakkında net bir bilgiye sahip olmak anahtardır. İnsan kültürü çok düzeyli ve çok boyutludur. Her ulusal kültür, varoluşunda ve gelişmesinde, ulusal özellikler ile evrensel özellikler arasında bir denge kurmakla yükümlüdür. Yalnızca yerelleştirme yönünün vurgulanması ve dış kültürlerin reddedilmesi, milliyetçiliğe ve hatta neo-faşist saldırganlık iştahına yol açacaktır, oysa küreselleşmeye abartılı bir vurgu, bir kültürün benzersizliğini kolayca silecektir. Bu nedenle kutuplaşmış ve aşırı bir zihniyetin terk edilmesi gerekmektedir. Bir millete ait olan, dünyaya aittir. Dünya, ulusal kültürlere kendilerini geliştirmeleri için daha geniş bir alan vermekte ve bunun karşılığında ulusal kültürlerin dünya kültürüyle bütünleşmesini sağlamakta ve dünya kültürüne sonsuz bir canlılık kazandırmaktadır. Kısacası dünya kültürü ile ulusal kültür birbirini tamamlar ve destekler. 2. Küreselleşmede uluslararası kültür stratejisi. 2.1 Soğuk savaşın sona ermesinin ardından uluslararası kültürel paradigma değişimi. Uluslararası stratejik paradigma 1990'larda temelden değişti. Eski Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Doğu Avrupa'daki muazzam değişiklikler ve diğer olaylar soğuk savaş paradigmasının çöküşüne işaret ediyordu. O zamandan beri dünya, dünya savaşı sonrası yeni uluslararası siyasi düzenin inşası açısından çok önemli bir döneme girmiştir. Soğuk savaş sonrası dönemde küresel stratejiyi etkileyen faktörler de bir dizi değişikliğe uğradı. Soğuk savaş sırasında hayati öneme sahip olan ekonomik güç ve askeri kontrol hala işlevini sürdürüyordu ancak etkisi daha azdı, bu arada kültürel etki giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı. Kültürün etkisi bir toprağı ele geçirmez veya ekonomiyi kontrol etmez, ancak insanların zihnine ve ruhuna boyun eğdirir. Bu nedenle her millet, üstün kültürü ve cazip siyasi değerleriyle diğer ülkelerden insanları kendine çekmeye çalışmış, ya kültür endüstrisini geliştirerek uzun vadede ekonomik ve siyasi çıkarlar peşinde koşmuş ya da kendine özgü kültürünü tüm dünyaya göstermiş. Bunlar herhangi bir askeri fetihten çok bir zaferdi. Aa, ideoloji bitti mi, yoksa medeniyetler arası çarpışmalar mı şiddetlendi? Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte ideolojik çatışmalar azaldı, ancak hiçbir şekilde ortadan kalkmadı. Küreselleşme bağlamında uluslararası kültüre ilişkin tartışmalar devam ederken, uluslararası akademik çevrelerde iki ekol ortaya çıktı. Francis Fukuyama'nın temsil ettiği bir ekol, insanlığın ideolojinin son noktasına ulaştığını savunuyor. Samuel Huntington'ın temsil ettiği diğeri ise medeniyetler çatışmasının belirgin olduğuna inanıyor. Fukuyama'nın ünlü monografisi Tarihin Sonu ve Son İnsan, 20. yüzyılın ikinci yarısında ideolojideki, etnik fikirlerdeki ve medeniyetlerin evrimindeki değişiklikleri anlatıyor. Hegelci felsefeden yola çıkan Fukuyama, özgürlük ve demokrasinin soğuk savaşın sona ermesinden bu yana evrensel olarak kabul edildiğini ve toplum ne biçim alırsa alsın, bu iki fikrin eninde sonunda ortaya çıkacağını öne sürerek tarihin sonunu öne sürdü ve sabitledi. Gerçekleşmek, Batı liberalizminin merceğinden fukuyama, soğuk savaşın sonunu insanlığın ideolojik evriminin sonu olarak görüyor. Ona göre tarih, ideolojinin evrimsel bir sürecidir, tarihi ileri iten çelişkiler insanın ideolojisinde önceden mevcuttur ve bunlar bir kez tatmin edildiğinde tarihin evrimini sona erdirecektir. İnsan yönetimi, monarşi, aristokrasi ve otokrasi gibi birçok biçim almıştır, bunlar arasında liberal demokrasi, öngörülebilir gelecekte ortaya çıkan ve gelecekte ortaya çıkacak olan diğer tüm yönetim biçimlerinden daha iyidir ve bu nedenle, insan yönetiminin tek ve nihai biçimi olabilir. Devlet, Fukuyama'nın tarihin sonu derken kastettiği şey budur ve evrensel ve homojen bir ulusun oluşumudur. Kapitalist ekonomik sistem, siyasi kurum ve değerlerin ayrılmaz bir bütün olduğu göz önüne alındığında, liberal demokrasinin siyasi üst yapı olarak küresel düzeyde uygulanması, dünyadaki ideolojik üst yapı olarak batı kültürünün ve değerlerinin zaferine işaret ediyor. Fukuyama, batı liberalizminin sırasıyla otokrasinin, bolşevizmin, faşizmin ve modern marksizmin kalıntılarıyla rekabet ettiğini ve sonunda üstünlüğünü, evrensel değerini ve Batı kültürünün hakim konumunu kanıtladığını savunuyor. Küresel kültürel paradigmanın analizinde önemli bir paradigmadır. Dünyayı, soğuk savaş sonrası dünya paradigmalarını belirleyen büyük medeniyetlere, yani Batı, Ortodoks, İslam, Latin Amerika, Çin, Hindu ve Japon medeniyetlerine bölüyor ve Sahra 6 Afrika'yı olası bir 8. medeniyet olarak etiketliyor. Soğuk savaş sonrası dünyada çatışmaların temelinde yatan neden artık ideolojiden değil, kültürel boşluklardan kaynaklanmaktadır. Medeniyetler çatışmasının dünya düzenini değiştirmesi kaçınılmazdır. Huntington, medeniyetler çatışmasının temel sebebinin dünyanın küçülmesi, bunun da milletler arasındaki etkileşimi arttırması, medeniyet bilincini güçlendirmesi, kültürel farklılıkları ve düşmanlığı teşvik etmesi olduğuna inanıyor. Ekonomi ve siyasetle karşılaştırıldığında kültürel farklılıkları ortadan kaldırmak daha zordur. 20. yüzyıldan bu yana medeniyetler çatışması küresel bir sorun haline geldi. Konfüçyüsçülük gibi batılı olmayan medeniyetler ve İslam kültürü, ABD liderliğindeki Batı medeniyetlerine karşı çıkıyor. Ayrıca, modernleşme sürecinde batılı olmayan kültürde yerelleşmeye doğru ilerledi. Ulusal kimlik ve geleneğin korunması konusunda artan farkındalıktan, bu arada batı kültürü, batılı olmayan ülkelerin gözünden giderek düştü. Huntington'ın dünya siyasetine ilişkin analizi, gerçek çıkarlar perspektifinden değil, ruh ve kültür perspektifindendir. Kültürün çağrışımı, ona göre ırk ve ulusal çatışmalardan daha önemli bir rol oynayan din ile sınırlandırılmıştır. Irk siyaseti bölgeseldir ama medeniyet siyaseti küreseldir. Böylece medeniyet, insan kabilelerinin son şeklidir ve medeniyetler çatışması, dünya çapında bir kabileler çatışmasına dönüşür. Ancak hem Fukuyama'nın tarihin sonu teorisinin hem de Huntington'un medeniyetler çatışması teorisinin sınırları vardır. İdeolojinin sona ermesi mümkün değildir çünkü ideoloji her zaman çok değişkenli bir varoluşa sahiptir ve medeniyetlerde çatışma ihtimallerinin yanı sıra dünya kültürüne barışı getirecek unsurlar da vardır. Ne olursa olsun bu teorilerin ortaya çıkması, insanların Soğuk Savaş sonrası dünya siyasetine bir çerçeve arama isteğini ve çabasını gösteriyor. B. Soğuk Savaş döneminde ikili karşıtlığın yerini kültürlerin ve medeniyetlerin bir arada yaşaması aldı. Soğuk Savaş sırasında insanlar küresel siyaseti Amerika ve müttefiklerinin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin ve üçüncü dünyanın siyaseti sanıyordu. Gruplar birbirinden siyasi ve ekonomik ideoloji ile ayrılıyordu. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte ideoloji artık yeni çatışmalar için belirleyici bir kriter olmaktan çıktı ve yeni dünya düzeninde ortaya çıkan eşgüdümcü paradigmalar, yeni bir siyaset çerçevesi gerektirdi. Bu bakımdan soğuk savaş sonrası dünyada evrensel bir kültür yerine farklı kültür ve medeniyetler bir arada yaşayacaktır. Bu kültürlere öncülük eden ülkeler, ABD, AB, Çin, Rusya, Japonya, Hindistan ve muhtemelen Brezilya, Güney Afrika ve bir İslam ülkesi, benzeri görülmemiş bir şekilde küresel politika arenasında birlikte rol alacaklar. İnsanlık Tarihinde Bölgelerin ve ulusların kültürel güvenlik durumu, küreselleşme karşısında tarih, ideoloji, doğal kaynaklar, ekonomik düzey, siyasi kurum ve ulusal kültürdeki farklılıklar nedeniyle farklılık göstermektedir. Rainer Tetzlaff'a göre heterojen dünya kültürünü oluşturan şey, hegemonyacı Amerika, liberalist Avrupa, şiddetli kriz içindeki Asya, marjinalleştirilmiş Afrika ve bölgeselleşme ve demokratikleşmenin kısıtladığı Latin Amerika'dır. Çin'de çok kültürlü toplumu destekleyecek ülkelerden biri. Eski Çin devlet başkanı Jiang Zemin, 2000 yılındaki BM Milenyum zirvesinde şöyle demişti, dünya, evren kadar renklidir, dolayısıyla tek bir medeniyet, tek bir sosyal sistem, tek bir kalkınma tarzı veya tek bir ideoloji, bu dünya için yeterli olmaktan çok uzaktır. Her ülke ve onun insanları, insan uygarlığının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, tüm halklara, dinlere ve uygarlıklara gereken saygıyı göstermeli ve eşitlik ve demokrasi ruhu doğrultusunda uygarlıklar arasındaki iletişimi ve karşılıklı gelişmeyi teşvik etmeliyiz. c. Uluslararası ilişkilerde kültürel yumuşak güç giderek daha önemli hale geliyor. Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana askeri güçle dünyaya hakim olan devlet iktidarının yerini ideoloji ve kültür almış, en etkili güç haline gelmiştir. Joseph Enyen'in yumuşak güç teorisinde bir ulusun kültürü ve değerleri de ön plana çıkarılmaktadır. Enyen'in tanımladığı gibi güç, bir aktörün, istediği sonuca ulaşmak için diğer aktörler üzerinde nüfus kullanma kapasitesidir. Sert güç, başkalarının kendi isteğinizi takip etmesini sağlamak için ekonomik ve askeri gücün havuçlarını ve sopalarını kullanma yeteneğidir. Yumuşak güçle çelişiyor. En göre bir ülkenin yumuşak gücü üç kaynağa dayanır, kültürü, başkaları için çekici olduğu yerlerde, siyasi değerleri, yurt içi ve yurt dışında bunlara uygun yaşadığında, ve dış politikaları, başkaları onları meşru ve ahlaki otoriteye sahip olarak gördüğünde. 2.2 Ulusların ve Bölgelerin Kültürel Stratejileri a. Milletler ve bölgeler kendi çıkarları doğrultusunda kültürel stratejiler oluşturmakta ve kültürel etkilerini teşvik etmektedirler. Küresel pazarda yer alarak ve ekonomik işleyişin uluslararası kurallarına uyarak ekonomik kalkınmaya birinci öncelik vermektedir. Bu, küresel ekonomik kurallarda yer alan demokrasi, Hukukun üstünlüğü, düzenlemeler ve sözleşmeler gibi kültürel unsurları yaygınlaştırarak küreselleşmiş bir kültürü kaçınılmaz hale getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki uluslar, kültürel küreselleşmenin ardından ortaya çıkan zorluklarla ve fırsatlarla başa çıkmak için stratejilerini ayarlıyor. Çin'in siyasi, ekonomik ve kültürel stratejileri 1990'lardan bu yana yeni bir sayfa açtı. Hızlı ekonomik gelişme ve uluslararası ilişkilerdeki muazzam değişiklikler göz önüne alındığında, Çin'deki yeni liderler grubu barışçıl bir kalkınma ilkesini destekliyor. ABD hegemonist davranış ve güç politikası yürütüyor. Askeri açıdan tek taraflılığa başvuruyor, kültürel olarak Amerikan değerlerinin dünyaya yayılmasını ve yayılmasını hedefliyor. AB sadece ekonomi ve siyasette değil, değerlerde de bir birliktir. Kültürel unsurlar, Avrupa Birliği'nin başlangıcından bu yana manevi bir bağ olmuş ve Avrupa Ekonomik ve Siyasi Birliği'nin üçüncü özelliğini oluşturan AB'nin iç ve dış politikalarında önemli bir değişken olmuştur. Bu arada AB, diğer bölgeler ve uluslar üzerinde kültürel nüfuzunu kullanmak amacıyla onlarla konuşmaya ve çalışmaya kendini adamıştır. Rus kültürel stratejisi, eski Sovyetler Birliği'nin uzun süredir devam eden kültürel istismarına ilişkin düşünceler üzerine kurulmuş ve Doğu Ortodoks kültürünü yeniden canlandırmayı, vatanseverliği savunmayı ve Rus özelliklerine sahip bir kültür inşa etmeyi amaçlıyor. Latin Amerika ülkeleri Katolik değerlerini yeniden düşünüyor ve aynı zamanda renkli ve benzersiz kültürlerini sanayileştirip yaygınlaştırıyor. Özetle her ülke ve bölge kendi kültürünü inşa etmek ve geliştirmek için heyecanla harekete geçiyor. B. Bütün uluslar benzersiz ve ulusal güvenlikten yana bir kültürel stratejik sistem yapılandırıyor. Doğu ve Batı ideolojileri arasındaki ve sosyalizm ile kapitalizm arasındaki çatışma soğuk savaşla birlikte sona erdi. Günümüzde küresel siyaseti ele almak için kullanılan çıkarlar ve güç dengesi teorilerinin açıklayıcı gücü sorgulanmaktadır. Soğuk Savaş sonrası hızlanan entegrasyonun yanı sıra medeniyetler çatışmasında da bir artış yaşandı. Sırplarla Hırvatlar arasında, Türklerle Ermeniler arasında, Çeçenler ile Ruslar arasında olsun, ırksal çatışmalar pratikte medeniyetler çatışmasıdır. Konfüçyüsçülüğün Çin'e, İslam'ın Arap bölgesine Hristiyanlığın batıya, Hinduizmin Hindistan'a etkisini kimse inkar edemez. Değerler, farklı kültürler yaratan insanları şekillendirir, sonuç olarak değerler dolaylı olarak ulusal kültürü şekillendirir. Bir kültürün var olma hakları elinden alınınca toplumun değer sistemi de aşınır, yıkılır, altüst olur, bu da kültürün ölümüne işaret eder. Dolayısıyla kültürün vücut bulduğu ruhun, o insanın zihnine ve ruhuna nüfuz etmesi, Doğal olarak ülke genelinde silinmez bir zihniyet ve duygu oluşturması nedeniyle, belirli bir insan grubuna özel bir kültürün inşa edilmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir. Ulusal güvenliğin temel unsuru olan ulusal kültürü korumak, bir ülkenin uzun vadeli kalkınması açısından hayati öneme sahiptir. c. Uluslar kültürel inşaya vurgu yaptıkça geniş bir dünya görüşünü açıkça ortaya koyarlar. Bir kültürde her zaman çalışmaya ve ödünç almaya değer bir şey vardır. Küreselleşme çağında bir ulusun kültüre ilişkin düşüncesi temel insani değerlere dayanmalıdır. Kültürel çeşitlilik, kültürler arasında zengin alışverişi beraberinde getirir. Bu alışverişler sırasında, kişinin kendi kültürünü zenginleştirmek ve geliştirmek için diğer kültürlerdeki öne çıkan unsurlar sürekli olarak özümsenir. Bu nedenle kültürel iletişimdeki son gelişmelere değinmeden kültürel strateji oluşturmak doğru değildir. Sonuçta yaygın toplumsal iş bölümü üzerine kurulmuş modern bir toplumda ulusların ve halkların öyle ya da böyle ortak noktaları vardır. Ve tüm gelişmiş insan kültürleri paylaşmaya hazırdır. Her kültürün kendine özgü değer ve özellikleri olsa da, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerler, İnsanlığın binlerce yıldır peşinde olduğu şeyin resmini çizmemiz için yeterlidir. Ancak fark, bir milletin ve halkının durumu, doğal çevresi, tarihi ve gelenekleri ile birlikte değişen değer ve kavramların uygulanmasıdır. Bunun birçok örneği var. Rusya, yeni kültürünün peşinde eski Sovyetler Birliği'nde kullanılan kültürel otokrasiye başvurmadı. Japonya kapılarını üçüncü kez dış dünyaya açtığında, dünyanın dört bir yanından gelen ileri kültürleri açıkça kabul etti. Singapur, Asya değerlerini bir yandan aileye, erdemle yönetime ve insan odaklı bir hükümete vurgu yapan geleneksel Konfüçyüsçü değerler, diğer yandan hukukun üstünlüğü, çıkarların yönlendirilmesi gibi modern fikirlerin gözetilmesi olarak yorumladı. Ve demokrasinin restorasyonu. Bu yöntem kendi geleneklerini modern batı değerleriyle birleştirir. Bu bağlamda Çin, ulusal güvenlik bakış açısını, özellikle de ulusal kültürel stratejisini oluştururken hoşgörülü ve öğrenmeye hazır olacaktır. D. Milletler sağlıklı, olumlu ve kendine özgü bir kamu kültürü ve kültür endüstrisi geliştirmek için çalışıyor. Temel olarak kültür endüstrisi, Kültürü endüstriyel yönetim yoluyla kullanan, ekonomik ve sosyal faydalar yaratan ticari bir faaliyettir. Edebiyat, sanat, eğlence, folklor, eğitim, yayıncılık, turizm, spor ve yemek gibi bir dizi sosyal sektörü içerir. Kültürel ürünler buna göre yayınlar, basılı ürünler, multimedya, görsel işitsel ürünler, halka açık performanslar ve el sanatları gibi şeyleri içerir. Küresel standartların oluşturulmasına, uluslararası turizme ve a bilgi hizmetlerine dayanmaktadır. Yepyeni özelliklerle küresel bir popüler kültürü kolaylaştırıyor. Bu kültür, ulus ötesi birleşmelerin, McDonald's, Seon, Benetton'un ve futbol gibi halka açık eğlencelerin bir karışımı. Hemen her ulus, endüstriye ulusal karakter katmak amacıyla, bireysel özelliklere sahip olan kültür endüstrisine yönelik kendi politikalarını oluşturmaktadır. 3. Küreselleşme bağlamında ABD'nin kültür stratejisi. 3.1 Gelişim ve hedefler. Kültürel strateji, kültürel yumuşak gücü artırmak, ulusal kültürel çıkarları korumak ve geliştirmek ve ulusal hedefleri gerçekleştirmek için kültürel kaynaklardan yararlanan tüm politikaları içerir. Uluslararası kültürel rekabette bir ulus, kendi ulusal çıkarlarına ve belirli deniz aşırı stratejik hedeflerini ulaşmak için kültürünü ideolojisini ve sosyal sistemini ihraç ederek diğer uluslardaki insanların kavramları, duyguları ve zihniyetleri üzerinde etki yaratmaya çalışır. Kültür, ABD'nin kapsamlı ulusal gücünün önemli bir bileşenidir, bu nedenle Amerika dışındaki kültürel nüfuzuna ve kültürel sızmasına büyük önem veriyor. ABD, dış stratejisinin oluşumundan ve uygulanmasından da anlaşılacağı üzere, kültürünü tüm dünyaya yaymak için komplolar kuruyor, hedef alıyor ve önlemler alıyor. A. Amerikan Dış Kültürel Stratejisinin Gelişimi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundan bu yana Amerikalılar, ülkelerinin insanlık için en iyi geleceği temsil eden yeni dünya olduğuna inanıyorlar. Bu güven ve misyon duygusu, onların kültürel genişleme dürtüsünü teşvik etti. Ancak Amerikan tarihinde uzun bir süre ülke Avrasya kıtasından izole edilmişti. Sonuç olarak ne askeri ne de ekonomik olarak dış dünyayı etkilemeye hazır değildi. Dahası, kendi gelişimi henüz iyi bir şekilde bütünleşmemişti, bu da onların izolasyoncu bir politika benimsemelerine yol açtı. Bu dönemde Amerikalı liderler rol model olmanın önemini vurguladılar ve Amerika'nın misyonunun diğer hükümetlere iyi bir örnek oluşturmak ve dünyayı daha parlak bir geleceğe doğru yönlendirecek bir yol gösterici olmak olduğunu ilan ettiler. Gücü arttıkça ABD'nin genişleme planı da yavaş yavaş ortaya çıktı. Dışa genişleme fikri 20. yüzyılda ülkenin aklına geldi. Avrupalı güçler gibi o da sömürgeleri ele geçirmeye, aşağılıklara zorbalık etmeye, kendi kültür ve değerlerinin propagandasını yapmaya ve Amerikan iradesine uygun olarak diğer uluslarda kapitalizmi kurarak Peks Amerikanayı gerçekleştirmeye başladı. Kamuyu Bilgilendirme Komitesi, 1917'de Amerikan kültürünün reklamını yapmak ve ihraç etmekten sorumlu olmak üzere dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından kuruldu. Bu komite, 1918'den 1921'e kadar ihraç edilen Hollywood filmlerinin miktarında %300'lük bir artışa katkıda bulundu. Nazi Almanyasını Güney Amerika'da nüfus kazanmaktan caydırmak amacıyla ABD, Buenos Aires'de barışın korunmasına ilişkin Amerikalar Arası Konferansın düzenlenmesine olanak sağladı. Amerikan Kültürel Diplomasisinin başlangıcıydı. Daha sonra Kültürel İlişkiler Bölümünün kurulması, Amerika'nın Kültürel Diplomasisinin bir hükümet kurumu biçimindeki ilk gösterisiydi. İkinci Dünya Savaşı, savaş sırasında ekonomik, askeri ve siyasi gücü hızla artan ABD için bir dönüm noktası oldu. Savaş sonrası dünyanın önde gelen güçlerinden biri olan ABD, İzolasyonculuğu ortadan kaldırarak hegemonya çabasıyla yola çıktı. Amerika, 2. Dünya Savaşı'na resmen katılmadan önce, kendisini savaş sonrası dünya siyasetindeki rolünü anlamaya adadı ve dış kültürel stratejisini araştırmaya başladı. Savaş sonrası Amerikan dış politikasına ilişkin yönergelerin hazırlanmasından sorumlu olan Yale Üniversitesi tarihçisi Ralph Turner, 1942'de Dışişleri Bakanlığı'na savaş sonrası yurt dışındaki kültürel tanıtıma yönelik politikalar öneren bir muhtıra sundu. Muhtıra da, dış ilişkilerle ilgili olduğu sürece çalışmaların devlete hizmet etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Buna göre deniz aşırı kültürel çalışmalar ulusal talepleri karşılamalı ve ekonomi, politika ve dış ilişkiler politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Ona göre, ABD'nin kültür politikası demokrasi konusunda dünyaya öncülük etmeli ve gücünü, stratejik hedeflerine ulaşmak için süreç boyunca önemli faktörler üzerinde ek etki yaratmak amacıyla kullanmalı ve Amerika gücünü kullandığına göre, gücünü de kullanmalıdır. Bir araç olarak kültürel alışveriş. Ötekinde kültürel bir kimliğe ulaşılması yoluyla kendi kültürü ve siyasi çıkarları korunabilir. ABD hükümeti Turner'ın teklifinden övgüyle söz etti. Bazıları, Turner'ın muhtırasının sadece ülkenin tarihsel yabancı kültürel ilişkilerinden yararlanarak bu yeni, kültürel diplomasi kavramını önermekle kalmayıp, aynı zamanda Amerika'nın, liberalizmden, güç siyasetine, politika değişimi için teorik bir temel ve bir kılavuz önerdiğini eleştirdi. Tek tırnak. Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından sert bir şekilde geldi. ABD hükümeti, Soğuk Savaşı kazanmak için ülkenin yalnızca silah ve paraya değil, aynı zamanda, kültürel diplomasiye de ihtiyacı olduğunu savundu. Tıpkı eski ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulce'ın işaret ettiği gibi, Güç yalnızca askeri gücü değil aynı zamanda ekonomik gücü de içermektedir ve manevi güç insanların eylemlerini manipüle edebilse de ahlak ve kamuoyundaki gücü de içermektedir. 1946 Fulbright Yasası, ABD'ye uluslararası kültürel faaliyetler için yasal izin veren ilk politika oldu. Daha sonra ABD, halk arasında Smith-Mund Yasası olarak anılan 1948 Bilgi ve Eğitim Değişim Yasası, Devletin kültürel diplomatik faaliyetlerinin amaçlarını ve görevlerini belirledi. O zamandan beri kültürel diplomasi ABD'nin ulusal stratejilerinden biri haline geldi. Amerika, 1950'den 1967'ye kadar sosyalist bloka karşı soğuk savaş yürüttü. 1953 yılında Amerika Birleşik Devletleri Bilgi Ajansı kuruldu. Daha sonra Başkan Dwight 500. Eisenhower, Teşkilata iki ana görev belirledi, biri Amerikan politikasını dış dünyaya açıklamak, diğeri ise Amerikan kültürünü tanıtmaktı. Daha sonraki ABD başkanlarının somut görev gereklilikleri konusunda farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen, hepsi Amerikanın etkisini genişletme ve Amerikan değerlerini tanıtma temel ilkesi üzerinde hemfikirdi. 1983 yılında ABD'de National Endowment for Democracy kuruldu ve misyonu yurt dışındaki demokrasi çabalarının, özellikle de hedef eyaletlerdeki demokratik olmayan ulusların demokrasi çabalarının desteklenmesi için halk örgütlerine mali destek sunmaktı. Soğuk savaşın ardından Amerika dünyanın tek süper gücü konumuna yükseldi. Bazı Amerikalılar, Amerika'nın soğuk savaşı silahlarının gücü veya diplomatlarının becerileri sayesinde değil, Amerikan sisteminin dayandığı demokratik fikirlerin gücü sayesinde kazandığına inanıyor. Amerika'daki liderler, ulusal çıkarların gerçekleştirilmesinde kültürel stratejinin öneminin ve etkinliğinin daha fazla farkındalar. Dolayısıyla kültürü yumuşak güç olarak ele almak ve kültürel ihracat yoluyla diğer uluslar üzerinde etki yaratmak, Soğuk savaş sonrasında Amerika'nın dış kültür stratejisinin merkezi haline geldi. Ayrıca bilim ve teknolojideki benzersiz statü ve avantajlar, ABD'nin kendi kültürünü geniş çapta tanıtmasına, hatta kültürel hegemonyasını inşa etmesine olanak tanıyor. Nisan 1990'da dönemin, Amerikan Başkanı George H. W. Bush bir röportajında dünya çapında demokratik reformların sağlamlaştırılmasına yardımcı olacak bir başkan olmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca ABD hükümetinin, Bush'a göre Amerika'nın dünyadaki yeni görevi olan demokrasi ve insan hakları standartını destekleyeceğini de duyurdu. Bu misyonu gerçekleştirme çabalarında ABD hükümeti, Amerikan değerlerinin o zamanki Sovyetler Birliği'ne nüfuz etmesini hızlandırmak ve Sovyet demokratik yenilikçilerine destek ilan etmek, Afrika meselelerine adım atmak, demokratikleşmeyi artırmak ve demokratikleşme ideolojisini yoğunlaştırmak gibi birçok önemli adım attı. Asya Pasifik Bölgesindeki Topluluk ve Amerikan Değerleri Başkan Bill Clinton, başkanlık yarışına girerken yurtdışında demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesine daha fazla önem vereceğini vurgularken, ABD dış politikası olarak küresel demokrasiyi gerçekleştirmeyi genel prensip olarak öne sürdü. Clinton 1993'te göreve geldikten kısa bir süre sonra ABD diplomasisi için üç sütun oluşturdu. Bunlardan biri kapitalist demokrasiyi ABD öncülüğündeki kapitalist değerleri ve siyasi sistemi dünyaya tanıtmaktı. 1994'ün başlarında ABD hükümeti, Rusya, Çin, Vietnam ve Kuzey Kore gibi ülkeleri hedef alarak batı demokrasisini ve serbest piyasa ekonomik sistemini dünya çapında ilerletmeye yönelik bir strateji ortaya koydu. Bu yeni teori Amerikan fikirlerinin yayılmasını hızlandırdı. Clinton yönetiminin oluşturduğu kültürel strateji, Dulce'un 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya attığı kurtuluş stratejisine çok benziyordu. Daha sonra Mayıs 1997'de yeni şekil, yanıt ver, hazırlan, yeni yüzyıl için ulusal güvenlik stratejisinde tasarlandı. Biçim, Amerika'nın uluslararası koşullara pasif bir şekilde uyum sağlamaması gerektiği anlamına geliyor. Bunun yerine bunları değiştirmek ve Amerikan çıkarları lehine çevirmek için çok çalışmalı. Temel yollardan biri kültürel genişlemedir. Yanıt vermek, Amerikanın krizlerin ne olduğunu ve Amerikan çıkarlarını ne kadar tehlikeye attığını dikkate alarak, krizlerle hızlı ve etkili bir şekilde başa çıkmasını gerektirir. Hazırlanın, 21. yüzyılın ABD öncülüğünde, her zamankinden daha güçlü bir yüzyıl olması için Amerika'dan belirsiz geleceğe tamamen hazırlıklı olmasını istiyor. Bu strateji ABD'nin soğuk savaş sonrasında attığı önemli bir adımdı. Daha önce uygulanan dış politikasını tamamladı ve Amerika'nın küresel stratejisinin soğuk savaş sonrası aşamaya geçişine işaret etti. Kültürel diplomasiye önem veren, çeşitlendirilmiş, esnek ve agresif bir yapıydı. 2006 yılının Mart ayında, dönemin başkanı George W. Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Amerikan politikalarının, otokrasiyi sona erdirmek için diğer tüm ülkelerdeki demokratik hareket ve sistemleri aradığını ve desteklediğini açıkladı. Dünya Yukarıdaki örnekler kültürel stratejinin ulusal güvenlik ve uluslararası genişleme stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu göstermektedir. B. ABD dış kültür stratejisinin amaçları ve doğası, Amerika kültürel stratejisini temel siyasi ve ekonomik çıkarlarını göz önünde bulundurarak oluşturmuştur. Esasen Amerikan çıkarları, devletin mutlak güvenliğini sağlamak, ekonomiyi canlandırmak ve dünya süper gücü statüsünü korumaktır. Diplomasisi her zaman temel değerleriyle ilgilidir. ABD başkanlarının demokratik görüşlere önem vermesi bir gelenektir ve bunu kullanarak Amerika'nın ulusal çıkarlarını artırmaya çalışmaktadırlar. Amerikan kültürünün yayılması, kültürel faydalarını iki açıdan korur, Birincisi, birbirine zıt siyasi ilkelere ve değerlere sahip, eşit güçte başka ulusların bulunmadığından emin olmak, ikincisi ise farklı değerlere sahip ülkeler tarafından tehdit edilmekten kaçınmaktır. ABD'ye göre güvenliğine yönelik tehdit yalnızca yabancı nükleer askeri güçlerden değil, aynı zamanda yurt dışındaki karşıt siyasi ve ideolojik fikirlerden de kaynaklanıyor. İkincisi ancak başkalarını kendi kültür politikasıyla etkileyerek önlenebilir. Ancak bu şekilde evrensel bir kültür ve Amerikan değerlerinin öncülüğünde uluslararası bir kültürel düzen şekillenebilir. Aslında Amerikan kültürel diplomasisi bir tür kültürel hegemonya veya kültürel emperyalizmdir. Kültürel hegemonya, hegemonik bir gücü siyaset, ekonomi, dil bilimi ve teknoloji gibi avantajlarını kültürel kaynakları ve pazarları kontrol etmek için kullanması ve diğer ülkelere, özellikle az gelişmiş ülkelere kültürel olarak nüfuz etmesi ve yayılması, ülkeyi zorlaması olgusunu ifade eder. Hegemonik değerleri ve ideolojiyi kabul edip kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmek. Bu kültürel kontrolün birçok nedeni ve yaklaşımı vardır. Alvin Toffler, Dünyanın şiddet ve paranın manipülasyonundan kurtulduğunu ve gelecekteki dünya politikasının A kontrolü, bilgi dağıtımı ve İngilizce dilinin gücü yoluyla amaçlarına ulaşacak olan güçlülerin elinde olacağını belirtiyor. Bu kültürel strateji özünde siyasetin ve askeri meselelerin temel çıkarlarına hizmet etmektedir. Dünyanın polisi rolünü oynama ve diğer ulusların davranışlarını yargılama çabaları göz önüne alındığında bu kültürel strateji küresel planlarına bir temel oluşturmak için gereklidir. 3.2 Ana Yaklaşımlar Ulusal stratejinin bir bileşeni olarak yabancı kültürel stratejinin ulusal faydaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunması beklenir. Esasen, Amerikan kültürünün ve değerlerinin evrensel ve mutlak değere sahip olduğuna inanmaları gerekir. Daha sonra, alıcının orijinal kültürünü yapı söküme uğratmak ve kültürel hegemonyayı sürdürmek için onları Amerikan değerlerine dönüştürmek amacıyla ihracat ve iletişim yoluyla diğer ülkeler üzerinde kültürel etkisini uygulamalıdırlar. Bu Amerikan kültürel stratejisi, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana aktif ve kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir. Başlıca 6 yaklaşım vardır. a. Kültür ihracatı Yayma ve değişim yoluyla diğer kültürel endüstrileri istila edin ve kolonileştirin ve insanların yaşam tarzını değiştirin. ABD hükümeti bunun, zaferin yurt içinde ve hatta yurt dışında haber, radyo, kitap, yayıncılık, sinema, televizyon, müzik, dans gibi tüm cephelerdeki tüm güçlerin işbirliğini gerektirdiği bir düşünce savaşı olduğunun tamamen bilincindedir. Drama, edebiyat, güzel sanatlar, eğitim, spor, hijyen, bilim ve teknoloji. Richard Crossman'a göre, savaşın dergiler, kitaplar, toplantılar, seminerler, sergiler, konserler ve ödül törenleri gibi devasa bir silah deposu var, Haziran 1961'de Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen Deril F. Zanak, Hollywood filmlerini demir kutudaki elçiler olarak nitelendirdi ve Amerikalı film yapımcılarının fikirleri, hayal güçleri ve yaratıcı yetenekleriyle basılmış, sıkıca sarılmış film kutularıdır. Dünyayı dolaşabilirim, Amerikan filmlerinin komünizmi yok edecek en etkili güç olduğuna inanıyorum. Halk kültürünün iletişimine ve alışverişine ilişkin temel ipuçlarını ortaya koyarken, güçlü ekonomik ve bilimsel gücün yardımıyla bu temel değerlerin ortaya çıktığı açıktır. Alıcı kültüre yayılabilir ve sızabilir. Önemli miktardaki kültürel ihracat, Amerikan kültürünün dünya çapında popülerlik seviyesine ulaşmasını mümkün kılmaktadır. ABD'den gelen TV programları ve filmler, popüler müzik ve modaya uygun yaşam tarzları dünyanın her köşesinde bulunabilir. Bilim ve kültürle ilgili Amerikan süreli yayınlarının sayısı bile gelişmekte olan ülkelerinkinden çok daha fazla. Bu ürünler, devlet kapıları yeni açılmış veya zaten tamamen açık olan uluslara akın ederek, yerel gelenekleri asimile ederken yerel yaşamı zenginleştiriyor. Fidel Castro bir keresinde şöyle demişti. Onların, filmleri, programları ve dizileri, her insanın ruhunu, aklını işgal ediyor inanılmaz. Amerikalı akademisyen John Yemma ayrıca Amerika'nın gerçek, silahının, Hollywood'un rüya makinesi olduğuna dikkat çekti. Madison Avenue'deki imaj fabrikası ve metal ile Coca-Cola'nın üretim hatları, Amerikan yapımı veya Amerikan tarzı filmler, kıyafetler ve aşağılayıcı reklamlar, Bujum Buradan Vladivostok'a kadar küresel norm haline geldi ve dünyayı her zamankinden daha Amerikalı yapan da her şeyden çok bu. B. Eğitim Değişimleri, Değişim Öğrencileri, Misafir Akademisyenler ve Kültürel Yardımlar, Amerika'nın diğer ülkelerdeki gençlerin değerlerini yeniden şekillendirmek ve demokratik olmayan ülkeleri değiştirmek için kullandığı ana yöntemlerdir. Politikasını uygulamaya yönelik araçlardan biridir. Fulbright programı bunun en tipik örneğidir. Haziran 1946'da ABD Kongresi, savaş sırasında kalan materyallerin, diğer ülkelerdeki mükemmel öğrencilere Amerika'da eğitim görmeleri veya ders vermeleri için burs sağlamak amacıyla yurt dışına satılacağını açıklayan Fullbright yasasını kabul etti. Hükümet, Frank'in de belirttiği gibi, bursun esas olarak beşeri bilimler alanlarında çalışan gençlere fayda sağlayacağına inanıyordu, yurt dışındaki öğrenciler Amerika'da kaldıkları süre boyunca demokratik sistem hakkında daha fazla bilgi edinmeliler, ve onların çalışmaları ABD dış politikasının nihai amacına bağlı olmalıdır. Meslek veya araştırma alanı ne olursa olsun politika yapıcılar, burs alanların Fulbright bursu alma deneyiminin, kendi ülkelerinde ve hatta dünya çapında lider olmaları için bir platform olacağına inanıyorlardı. Liderlik rollerini üstlendiklerinde, tüm kalpleriyle Amerikan değerlerinin ve fikirlerinin savunucuları ve somutlaşmışları haline gelecekler. Finansmanı öncelikle üniversite öğrencileri, öğretmenler, yazarlar ve akademisyenler gibi kültürel elitleri hedef aldığından, Amerika'nın kendi çıkarlarına yaptığı uzun vadeli yatırımın bir örneği olarak görülüyor. Ayrıca Amerika'da Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı, Bilgi Merkezi Projesi, Doğu Batı Kültürel Değişim Projesi gibi pek çok yetenek değişimi ve eğitim projesi bulunuyor. Amerika ayrıca başka yabancı kültürel yardım projeleri de başlattı. Amerikalı öğretmenleri, misyonerleri ve doktorları yurt dışında gönüllü olarak çalışmaya göndererek ve kitap, dergi, broşür ve video kaset gibi ücretsiz materyaller dağıtarak barış gönüllüleri gibi. Ayrıca Amerikan hükümeti, ortak çalışma, çalışma ve araştırma fırsatları yoluyla Amerika ile Asya ülkeleri arasındaki ilişkileri teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla Hawaii Üniversitesi'nde bir Doğu Batı merkezi kurmuştur. Tüm bu kültürel yardım biçimleri Amerikan değerlerini ve ideolojisini dış dünyaya ulaştırıyor. Yabancı kültürel ilişkilerden sorumlu olan William Benton, fikrini açıkça ifade etti, yurt dışında öğrenci yetiştirmek, uzun vadede Amerikan fikirlerini ve kültürünü satmanın en umut verici ve son derece karlı yoludur. c. Güçlü ekonomik ve teknolojik gücünden yararlanarak Amerikan kültürünün, değerlerinin ve ideolojisinin tanıtımını haber, radyo ve televizyon gibi geleneksel medya aracılığıyla genişletmek. Amerika dünyanın en gelişmiş medya kuruluşuna sahip bir ülkedir. ABD hükümeti haberlerin, radyonun ve televizyonun kültürel propaganda amacıyla kullanımını mükemmelleştirdi. Eski ABD Başkanı Richard Nixon, Amerika'nın Radio Free Europe ve Radio Liberty'yi yeniden canlandırması ve 3. dünyada Sovyetlerin saldırganlık hedeflediği bölgelerinde Sovyet propagandasıyla doğrudan rekabet edebilecek benzerlerini kurması gerektiğine inanıyordu. 1990'lardan sonra uluslararası durum Amerika'nın dış propagandasının odağı değişmemişti, hala Amerikan politikalarını ikna edici ve kabul edilebilir bir dille açıklamayı ve tanıtmayı hedefliyordu. Misyonu hala Amerikan çıkarları uğruna diğer ülkelerin insanlarını anlamak, bilgilendirmek ve etkilemek idi. ABD, yüksek teknoloji yöntemlerini ve gelişmiş kitle iletişim araçlarını kullanarak kendi kültürünü ve yaşam tarzını yaymaktadır. Dünya çapındaki bilgi aktarım sistemi kültürel hegemonyanın gidişatını hızlandırıyor. Amerika dünya nüfusunun yalnızca %5'ini oluşturmasına rağmen dünyadaki haberlerin neredeyse %90'ını kapsıyor. CBS, ABC ve CNN tarafından yayımlanan bilgiler diğer herhangi bir ülkeninkinden 100 kat, bağlantısız ülkelerin toplamından ise 1000 kat daha fazladır. Diğer ülkelerde yayınlanan Amerikan TV programlarının süresi 300 bin saattir. AP UP ve UPE, dünyaya yüzden fazla dilde ortalama 7 milyon kelime ve çok sayıda resim yayınlıyor. CNN en popüler görsel medya kaynağı haline geldi ve Washington Post, Time ve Newsweek diğer ülkelerdeki ilgili bölümler ve akademik çevreler için mutlaka abone olunması gereken bir süreli yayın haline geldi. Aslında Amerika, uluslararası haberlerin kaynağını tekelinde tutuyor ve bu nedenle Amerikanın kendi kültürünü yaymasında etkili bir araç görevi görüyor. Amerikan medyası ve kamuoyu diğer ülkelere girerek oradaki insanların ideolojilerini ve yaşam tarzlarını etkiledi. D. İngiliz dilinin etkisini genişleterek Amerikan kültürünü yaymak. Dil kültürün ana taşıyıcılarından biridir ve devam eden ulusal tarihin ve bağımsız kültürün sembolüdür. Dil, doğrudan ideolojiye ya da ulusal çıkarlara bağlı olmasa da, değer ve kavramların yayılması ve ulusal çıkarların kazanılması için dilsel bir avantajdan yararlanılabilir. İnsanlar iletişim kurmak için dilleri kullanırlar ve bu süreçte kültürler değişir. Dil aracılığıyla kültürel bir kimlik ve aidiyet duygusu kazanırlar, bu nedenle dilin milliyetçiliğin sürdürülmesinde hayati bir rolü vardır. Başka bir deyişle, kişi yabancı dili ne kadar uzun süre öğrenir ve kullanırsa, ana dilinde o kadar az yetkin olacak ve düşünme alışkanlıkları ve değerleri de o kadar değişecektir. Yabancı dil konuşanlar, dilin kültürüne ilgi duymadan edemezler. Üstelik dil, yalnızca kültürü taşımaz, aynı zamanda siyaset ve ekonomiyle de bağlantılıdır. Bir başka deyişle dil, siyasi ve kültürel mücadelelerde, Ulusal ve devlet çıkarlarının kazanılmasında geçerli bir araç olmuştur. Huntington, tarih boyunca dillerin dünyadaki dağılımının dünyadaki güç dağılımını yansıttığına inanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra askeri ve teknolojik bir süper güç haline gelen Amerika, kültürünü dünyaya satma yaklaşımı olarak İngilizcenin kullanımını teşvik etmek için büyük çaba harcadı. Amerikalılar şunu umuyorlar. Eğer dünya ortak bir dile doğru ilerliyorsa, bu İngilizce olacaktır. Ve eğer ortak değerler geliştiriliyorsa, bunlar Amerikalıların rahat edeceği değerler olacaktır. e. Amerikan kültürünü ve yaşam tarzını yaygınlaştırmak ve dünyanın kültürel sistemini yeniden şekillendirmek amacıyla bilginin inşasını ve anlaşılmasını yönlendirmek için interneti ve diğer yeni bilgi toplama ve yayma sistemlerini kullanmak. Bilgi devrimi, iletişim araçlarını ve yöntemlerini temelden yeniledi ve kültürel alışveriş ve aktarımda yepyeni bir çağ açtı. Ekonomik küreselleşme çağının ve bilgi çağının şafağında, Amerika, muazzam bilgi kapasitesi ve bilgiyi yayma kapasitesiyle, kültürel aktarımın küresel paradigması üzerinde büyük etkiye sahiptir. Uluslararası iş ve bilgi ağındaki rekabet avantajıyla Amerikan kültürü artık bilgi ve bilgiyle eş anlamlıdır. 1996'da Joseph Nye ve William Owens, bilgi devrimine en iyi şekilde liderlik edebilecek tek ülke diğerlerinden daha güçlü olacaktır. Öngörülebilir gelecekte bu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika'nın görünürde bir gücü var diyen bir makalenin ortak yazarlarıydılar. Askeri güç ve ekonomik üretimde ise daha incelikli karşılaştırmalı avantajı, bilgiyi toplama, işleme, harekete geçme ve yayma yeteneğidir. Kültürel sızma misyonlarını ortaya çıkardılar. Bilgi çağında kültürel hegemonya, kültürel kolonizasyonla birlikte geçmişe göre daha hızlı ve daha gizlidir. Bu baskın bilgi ağı aracılığıyla Amerikan değerleri, ruhsal ve kişiler arası olduğu kadar fiziksel alana da yayılmaktadır. Küreselleşme ve kültürel entegrasyondan bahseden ABD Ticaret Bakanlığı'nın eski üst düzey yetkilisi David Rothkoff şunu belirtti, ABD için bilgi çağı dış politikasının temel amacı, dünyadaki bilgi akışı savaşını kazanmak olmalıdır. Büyük Britanya'nın bir zamanlar denizlere hükmettiği gibi yayın dalgalarına hükmediyordu. F. Kültüre hakim olmak, gelişmekte olan ülkelerde kurumsal yeniden yapılanmayı ve seçimi etkilemek, yetenekleri çekmek ve sosyal bilim araştırmaları ve teorisi yoluyla uluslararası sözleşmelerin oluşturulmasını yönlendirmek. Kültürler veya ideolojiler arasındaki çatışma aslında dünyayı, tarihi, insan toplumunu ve bir ulusun gelişim yolunu anlamanın farklı yollarını gösterir. Modern zamanlarda batı kültürü, gelişmekte olan ülkelerin temel sosyal gelişimini etkilemiş ve ona müdahale etmiştir. Sonuç olarak, özellikle modernleşmeyi diğerlerinden daha geç deneyimleyenler, ilerlemek için doğru yolu seçme ikileminde kalmışlardır. Bu nedenle, sosyal bilimlerin, bu ülkelerin mümkün olan en iyi yolu değerlendirmesine olanak tanıyan, ulusal koşullara ve tarihsel yapıya dayalı bir dizi makul teori oluşturması acil bir ihtiyaç haline gelmektedir. Ortaya çıkan üçüncü dünyanın ihtiyaçlarına odaklanan Amerika, üçüncü dünya ülkelerinin kalkınmasına müdahale etmek amacıyla modernleşme teorisi üzerine araştırmalar yürütüyor. Bazı Amerikalı akademisyenlere göre gerçeği inşa etmek bir bilgi ürününden çok bir silahtır. ABD ulusal güvenliği, akademinin dünya ve ABD'nin dünya içindeki sosyal değişimi doğrudan teşvik edip yönetebileceği yollar hakkında siyasi açıdan anlamlı bilgiler sunmasını gerektirir. Amerikan değerlerinin, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, kalkınma yolunda tereddütlü olan gelişmekte olan ülkeleri, kalkınmalarını batı modeline dayandırmaya yönlendiren bilgilerin dünya çapında yayılması. Bu durumda Amerikan rotası modernleşmenin modeli haline geliyor, demokrasi ve özgürlük konusundaki kalıp ve değerleri tüm uluslarındaki ile aynı oluyor. 3.3 Başlıca Özellikler A. Herkesin kafasını karıştırmak için doğasını saklamak. Genel olarak konuşursak, her bağımsız ulus, ulusal güvenliği korumak ve ülke içi kalkınmayı hızlandırmak için ulusal bir strateji oluşturacaktır. Dış politikaları, hayatta kalmaları ve ilerlemeleri için elverişli bir dış ortam yaratmak için yapılıyor. Amerika'nın yabancı kültürel stratejisinin doğası, kültürel ve ideolojik ihracat yoluyla Amerikan standartlarını yaygınlaştırarak hegemonya aramaktır. Ancak bu nitelik kasıtlı olarak gizlenmektedir. Amerika dünyaya hizmet eden bir hümanist gibi davranıyor. Dünyayı, kültürünün evrensel nitelikte olduğuna ve bir kültürün gelişmiş olup olmadığını ölçecek bir kriter olduğuna inandırmaya çalışır. Bu şekilde, kendi çıkarlarını dünyanın ve bir bütün olarak insanlığın yararlarıyla harmanlayarak, eyleminin ahlaki desteğini ve meşruiyetini kazanmaya çalışır. Aslında bu uygulama çok büyüleyici ve motive edicidir. B. Aktif çıkış ve genişleme. Kültürün siyasete hizmet etmesi gerekiyor. Amerika kültürel stratejinin öneminin tamamen farkındadır. Amerika, kültürel, ekonomik ve teknolojik gücüne duyduğu güvene dayanarak, yalnızca dış çevreye yanıt vermekle kalmayan, aynı zamanda eylem ve uygulamaları yeniden inşa eden, tanımlayan ve uluslararası ilişkilere etki eden açık, olumlu ve saldırgan bir politika oluşturmuştur. Kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarını kültürel aktarım açısından bakıldığında demokrasi ihracatı dış ilişkilerde aktarımın hem içeriği hem de biçimidir. Kültürel ve ekonomik açıdan geri kalmış gelişmekte olan ülkelere gelince, onlar da buna pasif bir şekilde uyum sağlamak zorundalar. Ancak Amerika açısından demokrasiyi ihraç etmenin ikili işlevleri vardır, bir yandan Amerikan kültürünün ve değerlerinin yayılmasını teşvik etmek, Diğer yandan diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etme ve sürdürme yaklaşımıdır. ABD üstünlüğü, dolayısıyla Amerikan kültürel stratejisi kendini korumak için saldıran bir stratejidir. C. Amerikan yabancı kültür stratejisi sağlıklı bir tasarımın ve sistemli bir düzenlemenin sonucudur. Metodolojik çeşitlilik, tamamlayıcı yaklaşımlar ve düzenli planlama ile karakterize edilir. Politika, diplomasi, ekonomi ve askeri işlerle ilgili stratejilerle bütünleşmiş, bu nedenle kapsamlı, sağlıklı ve sistematiktir. Genel olarak insani temaslarda önce barışçıl araçlar, sonra zorlama ilkesine uyulur. Bu aynı zamanda ABD'nin kültürel stratejisidir. ABD'nin alacağı son önlem olan askeri güce başvurmadan önce diğer halkları kendi değerlerine inanmaya teşvik etmeye, ikna etmeye çalışır. ABD vatandaşlarının iş, din, eğitim ve diğer pek çok alandaki deniz aşırı faaliyetleri, ülkeler arasında ikili kültürel değişim projeleri ve Amerikan kültürel ürünlerinin dış dünyaya ihraç edilmesi de dahil olmak üzere kültürel sızma yolları çok çeşitlidir. Devlet kurumları, yukarıdaki uygulamaları ABD ekonomisine... Siyasetine ve ulusal güvenliğine fayda sağlayacak şekilde belirli politika ve taktikler yayınlayarak doğrudan veya dolaylı olarak yönetir veya yönlendirir. Kültür, Amerikan diplomasisinin en önemli itici güçlerinden biridir. Ancak dikkat çeken şey, siyaset ve ekonomi gibi diğer unsurlarla her zaman birlikte çalışmasıdır. Küresel Kültürel Güvenlik Üzerindeki Etkiler A. Amerikan kültürel yayılımı gelişmekte olan ulusların ulusal kültürünü kısıtlıyor, onların ayırt edici özelliklerini ortadan kaldırıyor ve ulusal kimlik krizine yol açıyor. Kültürel gelenek, bir milletin anlamını oluşturan, milli kimliğin ve bir ülkenin meşruluğunun temeli ve kaynağı olan temel faktörlerden biridir. Kültür anlamında ulusal kimlik, bir halkın manevi dünyasını ve eylem normlarını oluşturur ve olumlu olan, güçlü bir zihinsel güç üretecek ve bireylere güvenlik, gurur, kendine saygı ve bağımsızlık bilincini getirecektir. Ulusal kültür, yüzeyde modaya, geleneklere, tatillere ve geleneklere atıfta bulunurken, daha derin düzeyde bir ulusun ahlak anlayışına atıfta bulunur. Teorik olarak konuşursak, sosyal gelişimin oluştuğu dönemler ve aşamalar nedeniyle tüm halkların kültürleri çeşitliliğe rağmen eşit statü ve değere sahiptir. Ancak bir milletin kültürünün hayatta kalabilmesi ve gelişebilmesi onun ekonomik ve bilimsel gücüne bağlıdır. Ekonomisi nispeten zayıf ve finansal kaynakları yetersiz olan gelişmekte olan ülkelerde kültür, gelişmiş ülkelere göre kaçınılmaz olarak daha pasif ve daha aşağı bir konumdadır. Öyle görünüyor ki bir milletin ekonomisi ne kadar müreffeh olursa kültürü de o kadar mükemmel olacaktır. Ancak bu aslında bir yanılsamadır. Amerika, ekonomik ve bilimsel avantajlarını kullanarak gelişmekte olan ulusların kültürünü manipüle ediyor. Sonuç olarak, batılı ve batılı olmayan kültürler arasında eşit olmayan ilişkiler oluşmakta, çift yönlü ve adil olandan tek yönlü ve adil olmayan kültürel alışverişe doğru bir değişim yaşanmaktadır. Milli kültür, bir milletin bağımsızlığının vazgeçilmez temeli, içinde yaşayan insanların özelliklerini ve özgünlüğünü korumanın temelidir. Başkaları tarafından fethedilen ve başka ideolojileri kabul etmeye zorlanan bir ülkenin ana kültürü, kendi iradesiyle ilerlemeyecektir. Bugünlerde Amerikan kültürel ürünlerinin akınıyla birlikte, batılı bir dünyaya, hayata ve değerlere bakış açısı ile inanç ve ahlaki standartlar gelişmekte olan ülkeleri kasıp kavuruyor, onların geleneklerini ve yerel kültürlerini sarsıyor, ulusal ruhlarını yapı söküme uğratıyor, toplumu parçalıyor, ahlaklarını dönüştürüyor ve geleneksel erdemleri ortadan kaldırıyor. B. Amerikan dış kültürel stratejisi, ulusal ideolojinin istikrarını baltalıyor ve değere dayalı bir devlet iktidarı sisteminin kaybına yol açıyor, siyasi meşruiyet krizini tetikliyor ve toplumsal türbülansa yol açıyor. İdeoloji, egemen sınıfın kendi çıkarlarını güvence altına almak amacıyla oluşturduğu egemen toplumsal fikirler, değerler, kavramlar ve siyasal ilkelerdir. Bir ulusun kültürünün çekirdeği ve bir hükümetin üzerine inşa edildiği inançtır. Çoğu zaman onu milli ruh ve karakterden ayırmak zordur. Ve daha da önemlisi devletin gücüyle, onun tarafından korunup yayılmasıyla ve karşılığında devletin meşrulaştırılması için koşulların yaratılmasıyla yakından ilgilidir. Bu bakımdan ideolojinin vatandaşlar arasında kabulü hükümetin istikrarı ve sağlamlığı açısından hayati öneme sahiptir ve ideolojik kriz zorunlu olarak devlet iktidarını tehlikeye atar. Bir ulusun kültürel güvenliğinin önemli bir unsuru olarak ideolojinin önemi göz önüne alındığında Amerika, ekonomik küreselleşme ve onların bilgi ağı aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere politik ve ekonomik modeller, değerler ve ahlak da dahil olmak üzere kendi ideolojisini enjekte eden bir kültürel genişleme planı oluşturdu. Bu durumda gelişmekte olan ülkeler çok büyük bir baskı ve zorlukla karşı karşıya kalıyor. Çünkü milli irade zayıfladığında, insanların morali bozulduğunda tüm ülke kargaşaya sürükleniyor. c. Ülkelerin özertlikten yoksun kalması ölçüsünde kültürel egemenlik üzerinde büyük etki yaratır. Kültürel egemenlik, ulusal egemenliğin ürettiği güce eşlik eder. Yasama ve kültürel yönetim hakları, kültürel sistem, ideoloji seçimi, kültürel aktarım ve bağımsız kültürel değişim hakkı da dahil olmak üzere, kültürel alandaki tüm işleri yargılayabilen, yönetebilen ve karara bağlayabilen yüce güçtür. Bir milletin kültürel güvenliği, bir milletin egemenliği için her şeyden önce çok önemlidir. Bir milletin kültürel egemenliğine tecavüz edilemez, kültürel geleneğine saygısızlık edilemez. Kültürel egemenliğin kaybı kesinlikle kültürel güvenliği ciddi tehlikeye sokacaktır. Soğuk savaşın ardından Amerika, gelişmekte olan ülkeler üzerindeki kültürel etkisini güçlendirdi. Örneğin insan hakları, Amerika'nın diğer ulusların iç politikalarını etkilemek için kullandığı bir kavramdır. Artık basit bir kültürel unsur değil, aynı zamanda politik bir kelime ve hatta politik baskı aracıdır. İnsan hakları sorunları zaman, mekan ve kültürel çevre gibi belirli koşullara bağlı olarak değerlendirilmeli ve ele alınmalıdır. Ancak ABD, kendi fikirlerini ihraç ederek ve dolayısıyla insan haklarının egemenlikten üstün olduğu gibi aksiyomlar üreterek, somutlaştırdığı anlamı evrenselleştiriyor. Böylelikle insan hakları meselelerini başka ülkelerin siyasi ve kültürel işlerine müdahale aracına dönüştürdü. Amerika'nın insan hakları görüşü gelişmekte olan ülkelere empoze ediliyor. Böyle bir görüş, bireyci bakış açısını vurgulamakta ve gelişmekte olan ulusun gerçekliğini anlamadan veya ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu dikkate almadan ve diğer kolektif hakları göz ardı etmeden, insan haklarını her vatandaşın siyasi hakları ve özgürlüğü ile sınırlandırmaktadır. Var olma ve gelişme haklarıdır. Üstelik Amerika, kendi çıkarları uğruna, askeri eylemler ve ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere, insan hakları durumu ve gelişmekte olan ülkelerin diğer iç işlerine yönelik uluslararası müdahaleye aşırı vurgu yapıyor. Kültürel hegemonya böyle işler. Amerika'ya göre insan hakları diplomasisi, özgür ve demokratik ülkelerin nüfuzlarını genişletmeleri ve böylece ABD'nin dış kültür politikasının bir uzantısı haline gelmeleri için iyi bir silahtır. d. Makro düzeyde, ABD'nin dış kültür politikası, Süper güçlerin kültüre yön verdiği, kültür, etnik köken ve toplumlar arasında uluslararası çatışmalar yaratarak dünyanın sahip olması gereken çok kültürlü yapıyı bozdu. Kültürel model, dünyadaki farklı kültürlerin zaman içinde yavaş yavaş istikrarlı bir yapıya dönüşmesidir. Günümüzde dünya, insan uygarlıklarının çeşitliliği sayesinde kültürlerin bir arada var olduğu bir modeli paylaşıyor. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte iki süper güç arasındaki düşmanlık da çöktü. Huntington, soğuk savaş sonrası dünyada, insanlar arasındaki en önemli ayrımlar ideolojik, politik ya da ekonomik değil, kültüreldir. Dahası, insanlar ülkelerine ve kültürlerine bağlı kalmaktan ve onlara bağlı kalmaktan uzaklaştılar. Bu değişim dünyayı yeniden karıştırıyor. Huntington'a göre tarihte ilk kez küresel politika çok kutuplu ve çok medeniyetli hale geldi. Yeni oluşan dünya düzeninde çatışmaların ideolojik ya da ekonomik nedenlerden ziyade kültürel farklılıklardan kaynaklanması muhtemeldir. Medeniyetler çatışması başrol oynayacak. Kültür ekonominin ve politikanın yansımasıdır. ABD'nin güçlü ekonomisi ve siyaseti kesinlikle aynı derecede güçlü bir kültür yaratacaktır. Son yıllarda, uluslararası kültürel alışverişte bir dengesizlik eğilimi görüldü, çevre kültürler, baskın kültürü kabul etmeye zorlandı ve ikincisi, kendi ihtiyaçlarına göre ilkini seçip dikte etti. Amerika, güçlü kültürüyle fikirlerini ve değerlerini yayıyor, keskin ideoloji çatışmalarını teşvik ediyor. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından ABD, kültürel silahıyla diğerlerini alt etmeye ve dünyanın geleceğini kendi değerlerine göre belirlemeye çalıştı. Tamamen başarılı olamasa da, aslında dünya kültürünün temel modelini değiştirmiş, hali hazırda var olan çatışmaları ağırlaştırmış ve çatışmaları ulusal düzeyde şiddetlendirerek dünya düzeninin istikrarına büyük bir tehdit oluşturmuştur. 2. Bölüm Küreselleşme Çağında Çin Ulusal Kültür Güvenliğinin Mevcut Durumu 1- Çin ulusal kültürünün stratejik ortamı. Küreselleşme çağında güvenlik. 1.1 Küreselleşme, Çin toplumunun dönüşümünü ve kültürel gelişimin sosyal temelinde reform yapılmasını sağlar. Kültür pratik faaliyetin bir ürünüdür ve gelişimi sosyal uygulamalarla yakından bağlantılıdır. Çin'in geçirmekte olduğu ekonomik reform, kültürel meseleleri araştırmak için kullanılabilecek temel bir sosyal uygulamadır. Küreselleşmiş bir dünyada, Çin'in ekonomik reformu, Çin'deki sosyalist ekonomik sistemin iyileşmesini ve gelişmesini ileri itmiştir. Bir piyasa ekonomisi kurmak ve mükemmelleştirmek, yalnızca planlı bir modelden piyasa modeline geçiş değil, daha ziyade Çin'i modernleşme yoluna iten küresel ekonomik kalkınmanın genel ilimine dayanan bir stratejiydi. Çin ekonomisini geleneksel bir toplumdan modern bir ekonomiye yükseltti ve daha da önemlisi Çin'in geleneksel bir toplumdan modern bir topluma dönüşmesine katkıda bulundu. Piyasa ekonomisinin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için bir dizi yasa ve düzenlemenin, özellikle de bir değer sisteminin olması gerekir. Dolayısıyla piyasa ekonomisi bir dereceye kadar bir kültür türüdür. Piyasa ekonomisinin kusurları yalnızca yönetim, operasyonel yöntemler Kural ve düzenlemelerdeki eksiklikleri değil, aynı zamanda ekonominin donatılmadığı ideoloji ve kültürün eksikliğini de gösterir. Çin'de sosyalist piyasa ekonomisinin kurulması ve mükemmelleştirilmesi sürecinde Çin kültürü de bir dönüşüme uğrayacak. Ekonomik sistemin sürekli inşası ve mükemmelleştirilmesiyle Çin'deki mevcut kültür değişecek ve yeni bir kültüre dönüşecek. 1.2 çok boyutlu bilginin yayılması ve kültürel inşa arasındaki çatışmalar. Küreselleşen dünya kendisini kültürel ürünlere, sık akademik alışverişlere, hayatın her kesiminden temaslara ve internetten gelen sınırsız bilgiye açtı. Bütün bunlar insanların ideolojisi üzerinde doğrudan etki yaratmış, farklı değerleri, ideolojik kalıpları ve kültürel yaşamı teşvik etmiş, Kültürel seçilimdeki bağımsızlığı, değişkenliği ve farklılıkları güçlendirmiştir. Bu durum, insanların orijinal ideolojisine, değer sistemine, ahlaki bakış açısına ve inancına büyük ölçüde meydan okuyor ve kültürel güvenlik konusunda endişelere yol açıyor. İstikrarlı ve ortak bir değer sistemi ya da çatışan çıkar gruplarından yoksun birleşik bir topluluk olmadan ulusal güvenlik ve istikrarlı bir toplum boş kelimelerden başka bir şey değildir. 1.3 asimetrik olarak açık kültür pazarı, Çin kültür endüstrisinin gelişimine meydan okuyor. Kültürel pazar, özellikle film, müzik ve bilgisayar oyunları alanlarında uluslar arasındaki rekabetin odağı olmuştur. Gelişmekte olan bir ülke olarak Çin'in kültür pazarı büyük bir potansiyele sahip, ancak eşitsiz gelişimi dengesiz bir açıklık ve kültürel boşluk yaratarak Çin'in kültür pazarı için inkar edilemez bir tehdit oluşturuyor. Dahası, Çin'in DTÖ'ye katılımından bu yana, deniz aşırı kültürel sermaye ve endüstrilerin ithalatı, kültürel girişimlerin ve kültür endüstrisinin ülke içindeki gelişimi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Örnek olarak yayıncılık sektörünü ele alalım. Peynirimi kim taşıdı? 2001'in en çok satanı, Zengin Baba Yoksul Baba, 2002'nin en çok satanı ve Harry Potter serisi, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra 1 milyon RMB'nin üzerinde satış hacmine ulaştı, gibi son yıllarda en çok satan kitaplardan bazılarına bakın. Çin'e, bu kitapların ortak bir yanı var, hepsi bireyciliği, kahramanlığı ve diğer batılı değerleri teşvik ediyor, bunlar büyücülük unsuruyla birlikte Çin halkının, özellikle de gençlerin zihinsel sağlığı, değerleri ve dünya görüşü üzerinde derin bir etki yarattı. Yerli yayıncılık endüstrisinin kendi özgün kültürüne yeterince ilgi göstermediğini belirtmekte fayda var. Yerel kaynakların göz ardı edilmesi, küresel kültür pazarında söz sahibi olacak kadar öncü ve güçlü bir eser yaratılmasını zorlaştırıyor. Üstelik orijinal eserlerin göz ardı edilmesi, Çin'in ticaret açığını artırdı ve Çin'in ihraç ettiği kitapların uluslararası pazardaki üstünlüğünü en aza indirdi. Ayrıca, bazı yabancı yatırımlı kültürel girişimler, Çin'in DTÖ'ye girmesinden bu yana Çin kitap pazarına, film ve yayıncılık endüstrilerine ayak basmış, bu da Çin kültür pazarının asimetrik açıklığını şiddetlendirerek, kültürel pazar güvenliğinin birçok zorlukla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. 1.4 küreselleşme altındaki dünya kültürü, Çin'deki kültürel gelişimi etkileyen yeni bir modelde gelişiyor. Küreselleşme, kültür ile ekonomiyi bütünleşmeye zorluyor ve bu ivme her geçen gün daha da belirginleşiyor ve kültür artık toplumsal bilinçten bağımsız bir varlığa sahip değil. Bunun yerine, ekonomiye sıkı sıkıya bağlıdır ve ekonominin kültürelleştirilmesi ve kültürün ekonomikleştirilmesi, küreselleşmenin ardından göze çarpan bir olgu gibi görünmektedir. Bu aşağıdaki yönlerden görülebilir. Birincisi, kültür bir piyasalaşma süreci yaşamaktadır. Küreselleşme ilk olarak piyasada ortaya çıktı ve piyasalaşmış çıkar odaklı ilke ve kuralların kültüre uygulanması sonucu ortaya çıktı. Böylelikle kültürel pazar, ekonomik pazarın vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Kültürel öğelerin hem yaratılması hem de üretimi, kaynakların tahsis edilmesi, ürün talebinin anlaşılması, propaganda ve reklam yapılması açısından piyasaya bağlıdır. Bu bakımdan kültürel faaliyetler ekonomik faaliyetlerdir. Bu nedenle kültürel etkinin değerlendirilmesi, katılım, izleyici derecelendirmesi, dolaşım miktarı ve tıklama oranıyla ortaya çıkan pazar payı gibi kriterlere yönelmeye başlıyor. Kültürün sanayileştiği ve ülke ekonomisinde giderek daha önemli bir yer edindiği artık bir gerçektir. Pek çok gelişmiş ülke kültür endüstrisine öncelik veriyor ve bu da onu ülke için temel bir endüstri haline getiriyor. Buna karşılık, kültür endüstrisi kayda değer ekonomik karlar üreterek ismine yakışır bir performans sergiliyor. İkinci sunum ise, kültürün piyasalaşmasıyla birlikte gelen ve küreselleşmeyle birlikte ilerleyen kamusal kültürün yaygınlaşmasıdır. Ticari filmler, TV dizileri, popüler müzik, en çok satanlar. Eğlence odaklı dergiler, çizgi filmler, reklamlar, defileler ve karlı spor oyunları gibi şeyler zaten insanların günlük yaşamının bir parçası ve algılanabilir bir kültürel model haline geldi. Üçüncüsü, yeni kültürel endüstriler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geleneksel kültürel endüstri ve ürünlerin yanı sıra moda, catering, turizm, Kar amaçlı spor ve modaya uygun tüketim malları alanlarındaki yenileri de kültürel yayılmada rol oynamaya başlıyor. Bilgi ekonomisi bilim ve teknolojinin kültürle harmanlanmasını hızlandırır. Kültür bilimsel başarılardan faydalanırken, ikincisi internet ve yazılım endüstrisi gibi yeni kültürel endüstrileri doğurur. Öngörülebilir gelecekte, bilgi teknolojisi, yeni materyaller, biyolojik mühendislik, Genetik mühendisliği ve havacılık gibi ileri teknoloji endüstrileri olarak yeni kültürel endüstriler ortaya çıkacak ve sürekli olarak ilerleyerek geleneksel endüstrilerle bütünleşecekler. Dördüncüsü, kültürel kaynaklar, modaya uygun tüketim ve pazar küreselleşiyor. Örnek olarak kültürel kaynakları ele alalım. Hollywood'un gişe rekorları kıran filmleri Jurassic Park ve devamı The Lost World'i, Çin'deki dinozor yumurtası fosilleri hakkındaki bilgilere atıfta bulunularak yapıldı. Yapımcılığını Disney'in yaptığı Mulan filmi, efsanevi Çinli kadın kahraman Hua Mulan'dan ilham aldı. Beşincisi, ekonomik avantajlar kültürel gücü şekillendirir ve güçlü bir ekonomi kültürel hegemonyaya yol açar. Kültürler, oluştukları dönem ve toplumsal koşullar nedeniyle birbirlerinden farklı olsalar da eşit değerdedirler. Bu nedenle, dünyanın yalnızca tek bir kültür tarafından manipüle edilmesi mantıksızdır. Gerçekte kültür, sermaye ve yüksek teknolojilerle desteklenmektedir. Bir kültürün etkisinin büyük olup olmaması büyük ölçüde o ülkenin bilimsel ve ekonomik gücüne bağlıdır. Bir milletin ekonomisi ne kadar güçlü olursa kültürü de o kadar mükemmel ve önemli olur. Dolayısıyla Batı, özellikle ABD, ekonomide, bilimde ve teknolojide rekabet üstünlüğünden dolayı üstün bir statüye sahiptir. Sonuç olarak, Batı kültürü ile Batı dışı kültür arasındaki eşitsiz ilişkiler daha da kötüleşiyor ve Amerikan kültürü dünyaya akın ediyor. Çift yönlü ve adil olması gereken kültürel iletişim, küreselleşme ile birlikte tek yönlü ve eşitsiz bir hal alıyor. 1.5 ABD liderliğindeki Batı kapitalizminin kültürel hegemonyası, Çin'in kültürel güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor. Yukarıdaki tartışmamızda Amerika'nın kültürel yayılma stratejisini sistematik olarak tartıştık. ABD'nin kültürel genişlemesinin ve müdahalesinin sosyalist ülkeleri, özellikle de Çin'i hedef aldığını ve bunun Çin'in kültürel güvenliğine yönelik başlıca tehdit kaynağı haline geldiğini belirtmekte fayda var. ABD geleneksel olarak sosyalist ülkelere ideolojiyi tanıtmaya önem veriyor. Dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson, Sovyet Rusya'nın kuruluşuyla ilgili şu yorumu yapmıştı, Bolşevik öncelikle ideolojik saldırganlıktır. İdeolojiyi yenmek için bir orduya güvenemezsiniz. Soğuk savaş sırasında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan şöyle demişti, Dünya için, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki, mücadelenin nihai belirleyicisi bombalar ve roketler değil, irade ve fikirlerin sınanması olacaktır. ABD'nin fikir ve bilgilerin yayılması yoluyla Sovyetler Birliği'ndeki insanları etkilemesi gerektiğini öne sürdü. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından küreselleşmenin hızı artarken ABD, kültürel stratejinin önemli rol oynadığı dünyaya hakim olma planını geliştirmekle meşguldü. ABD'nin 1991 Ulusal Güvenlik Stratejisinde, dönemin başkanı George H. W. Bush şöyle demişti, yurt içinde demokrasimize ilham veren ve onu besleyen değerlerin rehberliğinde yeni bir dünya için çalışacağımız yeni bir döneme girdik. Clinton üç temel hedefi olan bir ulusal güvenlik stratejisi uyguladı, Amerikan güvenliğini artırmak, Amerika'nın ekonomik refahını artırmak ve yurt dışında demokrasiyi teşvik etmek. ABD güvenlik stratejisinin üç temel direğinden biri olarak demokrasiyi teşvik etmek, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra en büyük sosyalist ülke olan Çin'i hedef alan ABD ideolojik stratejisinin temel hedefi haline geldi. Amerika, güçlü ekonomisi ve teknolojisinin yardımıyla, ulus ötesi yatırımlar, kültürel ürün ihracatı, kitle iletişim araçları ve internet aracılığıyla fikirlerini dünyaya yaymaktadır. Küreselleşme çağında, Çin'deki Marksizmin sürdürdüğü ve yönlendirdiği sosyalist hükümet ve ÇKP liderliği artık Amerika'nın saldırgan yumuşak gücüyle karşı karşıyadır. Amerikan ideolojisinin yanı sıra kültürel değerleri de Çin'in ulusal ve kamusal kültürüne girmiştir. Amerika, ekonomi, bilim ve teknolojideki lider konumuyla dünyaya bakıyor. Küreselleşme, Amerika'ya kültürünü dünyaya yaymak için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor. Eski ABD ulusal güvenlik danışmanı Zigniew Brzezinski, Out of Control adlı kitabında, Amerika'nın dünyadaki lider konumunu sürdürmek için diğer ulusların egemenliğini zayıflatmayı ve Amerikan ideolojisini ve kültürünün dünyadaki örnek etkisini teşvik etmeyi gerektirdiğini yazdı. Şu anda tüm uluslar Amerikan kültürünün uyguladığı saldırgan baskıyı hissediyor. Diğer birçok ülke gibi Çin de özünde tüketimciliği barındıran popüler kültürün yayılmasıyla karşı karşıyadır ve Çin'in küreselleşmeyi aktif olarak özümsemesi nedeniyle ulusal kültürel kimliklerinin sağlıklı gelişimi de ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. 2. Çin'de sosyalist ideolojinin güncel durumu 2.1 Marksizmin ideolojik etkisi daha az belirgin hale geliyor. Marksizm Çin'deki ana ideolojidir. Kapitalizmi eleştiriyor ve Çin toplumunun kalkınma kurallarını bilimsel bir şekilde ortaya koyuyor. Deng Xiaoping giderek daha fazla insan marksizmin bir bilim olduğu konusunda hem fikir olacağına inanıyordu. Canlılığı ve bilimsel doğası yadsınamaz olsa da, son yıllarda marksizmin yayılmasında bir düşüş görüldü. Üstelik Marksist yazarlar, şu anda Marksist ideolojiyi tehdit eden kapitalist ideolojinin ilerleyişini ve sınırlarını irdelemişlerdir. Tarihsel ve mantıksal açıdan Sosyalizm ve Marksizm, kapitalizmi ve onun ideolojisini reddeder ve aşar, birincisi büyüyüp güçlendikçe ikincisinin solup yok olması kaçınılmaz bir tarihsel eğilimdir. Bununla birlikte, Marks'a göre, bir toplumsal düzen, Genel olarak yeterli olduğu tüm üretici güçler geliştirilmeden asla yok olmaz ve yeni üstün üretim ilişkileri, varoluşlarının maddi koşulları toplumun rahminde olgunlaşmadan asla eskilerinin yerini almaz. Eski toplum bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte kapitalizm canlılığını geliştirmiş ve güçlendirmiştir. Bu nedenle onun ideolojik gücünü asla küçümseyemeyiz ve öngörülebilir gelecekte ne olacağını açıkça bilemeyiz. Bu nedenle, şu anda, gerileyen ama hala canlı olan kapitalizm ve onun ideolojisi ile karşılaştırıldığında, büyüyen ama olgunlaşmamış sosyalizm ve onun fikirlerinin üstünlüğü yoktur. Sovyetler Birliği'nin çöküşü Marksist kültürel çevreyi daralttı ve batılı kapitalist kültürel topluluğu genişletti. Kültür oyunu, iktisatçıların dışsallık olarak adlandırdığı pozitif geri bildirimin rekabetçi mantığına uygun olarak ilerlemektedir. Kültürel yayılım küreselleştikçe, kültürel dışsallık giderek daha fazla insanı kendine çekerek kültürel çevreyi genişletiyor, tam tersine, bir kültür ne kadar değerliyse o kadar çok insanı çekecektir. Olumlu geri bildirim verimli bir döngü oluşturur, oysa olumsuz geri bildirim bir kısır döngü yaratacaktır. Kültürel rekabetin zulmü, Marksizmin Çin'de işgal ettiği mevcut merkezi statüye meydan okumalar getirdi. 2.2 Marksizmin yerleştirilmesi henüz tamamlanmaktan çok uzaktır. Bir kültür ne kadar uzun süre yayılırsa birikimi de o kadar zengin olur. Marksizm, Rusya'da yalnızca 90 yıldır, Çin'de ise çok daha kısa bir süre boyunca hükümetle bağlantılı ana akım bir ideoloji olarak yerleşmiştir. Dışsal bir kültür olarak Marksizm, bir başka yabancı kültür olan Budizmin 800 yıllık geçmişinden sonra sahip olduğu kadar derin kökler salmasa da, bir ölçüde Çin kültürünün bir parçası olmuş, Çin halkının kültürel özelliklerini şekillendirmiş ve değiştirmiştir. Yıl yerel Çin kültürüyle entegrasyon, karşılaştırma yapmak gerekirse, kapitalist ideoloji batıda doğmuştur. Kapitalizmin 400 yıllık gelişimi zengin bir kültürel miras inşa etmiştir. Dolayısıyla ana ideolojisi Marksizm olan Çin'in, Batı ideolojisinin yayılmasıyla mücadele etmek için daha fazla çaba harcaması şaşırtıcı değil. 2.3 ana akım ideolojinin yeniliğinin kör noktası var. ÇKP, özellikle kültür devriminin getirdiği 10 yıllık karantinadan sonra, ideolojik yeniliğin öneminin fazlasıyla farkındadır. Deng Xiaoping, Kültür devrimi sonrasında bir parti toplantısında yaptığı konuşmada şuna dikkat çekti, eğer bir parti ve bir halk yaratıcı düşünmeyi reddederse, kitaplara ve teorilere aşırı taparsa ve batıl inançlara saplanırsa, o parti ve ulus yaşamayı bırakacak ve ilerleyin ve yok oluşla sonuçlanır. Onun bu sözleri, ideolojik yeniliği ulusun ve siyasi partinin refahıyla yakından ilişkilendiren önemli bir düzeye yükseltti ve Çin'de ideolojik özgürleşmeyi başlattı. Çin ideolojisi o zamandan beri sürekli gelişiyor. Çin kendisini katı ve dışlayıcı düşüncenin prangalarından kurtardı, planlı bir ekonomiyi terk etti, kamuya karşı özel ve sosyalizme karşı kapitalizm argümanını aştı ve diğer birçok sonuçları aşarak en sonunda toplumla birlikte ilerleme ilkesini ortaya çıkardı. Zamanlar, ancak Sovyet paradigmasının siyasal sisteminde köklü bir değişiklik olmadığı için, bu koşullar altında kültürel faaliyetler hala siyasete dayalıdır. Bu durumda siyasi parti ideolojinin yenilenmesinde belirleyici aktör haline gelmektedir. Bir ulusun yöneticileri, hükümetlerinin sağlamlığına en çok önem verirler, sonuç olarak ideolojik yenilik yalnızca yönetim politikaları ile ilgili alanlara odaklanır ve diğer alanlardaki ihtiyaçları bilinçsizce göz ardı eder. Açıkça ifade etmek gerekirse, ideoloji, kültürel kurallardan çok, yalnızca siyasi kuralları yansıtır. Dolayısıyla ideoloji tamamen politikaya bağlı hale gelir ve bu da ideolojik yaratımın istikrarsızlığına ve eksikliğine yol açar. Marksizm rehberliğinde ideolojinin yaratıcılığını takdir ederken, mevcut yenilikçi modelin eksikliklerine de dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatır bize. Tam tersine, batılı kapitalist ideoloji, çeşitli düşünce okullarından oluşan karmaşık bir sistemle çevrelenmiş bir temel değere sahiptir. Çünkü batılı toplumsal yapı, birleşmeden ayrılığa kadar her şeyi deneyimlemiş olduğundan, ideolojiyi siyasete paralel ve onunla etkileşim içinde olan bir kültürel yola geri itebilmektedir. İdeolojik alandaki fikir ayrılıkları ve akademik eleştiri, siyasi bir mesele değil, kültürel bir olaydır. Bu, ideolojiye yeni fikirlerin ortaya çıkması için geniş bir alan sağlar. Ancak kapitalist ideoloji açıklama gücü kriziyle uğraşır. Toplumsal çelişkilere çözüm bulmanın veya insanlık için parlak bir gelecek yaratmanın yolunu aramadı. Marksizm, kalıcı yenilikçi güç sunan zamana ayak uydurmayı savunur. Ancak yaratıcılık bize kendiliğinden gelemez. Çin'in ideolojik yenilik sistemindeki dezavantajlar ve kapitalist ideolojinin yaratıcılığı hakkında tam ve ayık bir bilgi gerektirir. 2.4 ana akım ideolojinin aktarım biçiminin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. ÇKP her zaman ideolojinin aktarımını vurguladı. Son yıllarda bile ÇKP ideolojik ve politik çalışmayı bir can kurtaran halatı olarak görüyor. Fikirlerin, kamuoyunun ve kültürün kontrolü siyasi iktidar tarafından sağlanır. Ana akım kanal, ana akım tema, ana akım medya, siyasi partinin sözcüsü gibi kavramlar ideolojinin mevcut yaygınlığını göstermektedir. Bu mekanizma, Sovyet planlı ekonomi paradigmasında ve izolasyon günlerinde gerçekten işe yaradı. Ancak ekonomik geçiş, toplumsal dönüşüm, hızlanan küreselleşme ve çoklu ideolojilerle birlikte koşullar da değişti. Üstelik fikirleri etkileyen faktörler arttı, bilginin iletilmesine yönelik kaynaklar ve yollar çeşitlenmiştir. Ana akımın ne olacağına verici tek başına karar veremez, daha doğrusu alıcıya kalmış. Ana akım fikrin gücü önemli ölçüde zayıfladı ve bu durum aktarım tarzında acilen bir değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Bununla birlikte, kültürel yayılmanın aktörü eksikliklerin ayıp bir şekilde farkında değildir ve bu da sabit biçimlere, sahte politikalara ve biçimciliğe yol açmaktadır. Ana akım bir ideoloji olarak Marksizmin aktarılabilirliği iyimser değildir. Pek çok insanın bilinçaltında batının, özellikle de Amerika'nın ideolojiyle ilgilenmediğini düşündüğünü belirtmekte fayda var. Özellikle pek çok genç akademisyen, Sol bir düşünür olarak etiketlenme korkusuyla konuyu gündeme getirmekten çekiniyor. Aslında Amerika ideolojinin aktarımına çok önem veren ve aynı zamanda en iyi aktarıcı olan ülkedir. Aslında ABD, yasalarında ifade ve ifade özgürlüğünü desteklese de belirli ideolojilerin yayılmasını yasaklamaya çalışıyor. Ancak köklü yerli ideolojisi, onu güçlü bir ideolojiye sahip bir ülke haline getiriyor ve bu ideolojinin yayılması çoğunlukla insanların kültürel farkındalığına dayanıyor. Amerika'yı dünyanın her yerindeki kültürel ürünlerde görmek mümkündür ve bunların çoğu belirgin ideolojik eğilimlere sahiptir. Bilgisayar oyunu Red Alert, eğlencenin ötesinde bir işleve hizmet eden kızıl hükümeti karalıyor ve ona karşı düşmanca bir tutum benimsiyor. Air Force One filmi terörizm ile komünizmi birbirine bağlıyor ve demokratik ulusların dünyayı barış içinde tutmanın tek yolu olduğu propagandasını yapıyor. Errein'i kurtarmak faydacılığın etik ikilemini ortaya çıkarıyor. Bunlar gibi daha birçokları var ve Amerika'nın kültürel nüfuzu zaten fazlasıyla incelikli ve algılanamaz hale geldi. 2.5 Marksist ideoloji toplumsal fikirleri bütünleştirme becerisinde zorluklarla karşı karşıyadır. Çin'in ekonomik reformu ve sosyalist piyasa ekonomisinin başlatılması, özgürlük, demokrasi, eşitlik, rekabet, insan hakları, kredi ve yasal kurumlar gibi yeni kavram ve ilkeleri beraberinde getirdi. Aynı zamanda bu piyasa ekonomisi aktörleri insanların ideolojilerini ve düşüncelerini çeşitlendirmiştir. Piyasa ekonomisinde faydacı değerler ve eşdeğer takas, davranış kuralları haline gelmiştir. Değer açısından vatandaşlar ekonomik karı, parayı, malzemeleri ve bireyselliği tercih etme iliminde olup, ulusal çıkarlar önce gelir gibi geleneksel kolektif değerleri baltalamaktadır. Demokratikleşen politika ve sivil toplumun yükselişi, insanları artık körü körüne ana akım ideolojinin peşinden koşmamaya, farklı düşünmeye ve davranmaya teşvik ediyor. Üstelik kâr odaklı piyasa, onları kendi çıkarlarıyla daha fazla ilgilenmeleri, bir fikri kendi ihtiyaçlarına göre seçip yargılamaları konusunda eğitiyor. Bu olgular ana akım ideolojiye darbe indiriyor ve onu tehlikeye atıyor. Buna ek olarak, piyasa ekonomisinin gelişmesi, büyük ölçekli uzun mesafeyi ve uzun süreli çalışan değişimini mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda ana akım ideolojinin yayılmasındaki kör noktaları ve hataları artırır ve sonuç olarak onun bütünleştirici yeteneğini zayıflatır. Bilginin yayılmasının küreselleşmesi, insanların bilgi ve enformasyon stokunu büyük ölçüde zenginleştirdi. Ancak bireycilik, egoizm, faydacılık ve pragmatizm gibi yayılan bazı fikirler, sosyalist ideolojik sisteme ciddi tehditler oluşturdu. Her türden batılı düşünce ve kültür Çin'e akın ederse, ideolojide çatışmalar ve çalkantılar tetiklenebilir. Çin'in kendine benimsediği çeşitli düşünce akımları teoriler ve bakış açılarının parlaklığı altında Çin, aynı zamanda hatalı ideolojilerin olumsuz etkilerinden de zarar görüyor. Dahası, ağ iletişiminin açıklığı ulusun sansürünü ve seçici sistemini kırdı. Sonuç olarak, insanlara seçebilecekleri alternatifler sunan birçok sosyal fikir ve değer bir arada var oluyor. Yol gösterici bir ideolojinin oluşması ve toplumsal bilincin çeşitlenmesindeki çatışma ve çelişkiler, Marksizmin yol gösterici gücünün ve bütünleşmesinin birçok zorlukla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. 3. Çin ulusal kültürel gelişimindeki sorunlar 3.1 Çin kültürünün potansiyel enerjisi rekabet avantajını kaybetmesidir. Çin kültürü geniş, derin ve benzersiz bir çekiciliğe sahiptir. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'nin de belirttiği gibi Çin kültürü, antik çağlardan günümüze ulaşan az sayıdaki kültürden biridir. Sürekli varlığı, tarihin seçkinliği kadar canlılığını da gösterir. Engeller ve sorunlarla uğraşan batı kültürüyle karşılaştırıldığında 21. yüzyıl, Çin kültürüne yeni bir büyüme ve heyecan getirdi. Ancak Çin kültürünün temel değeri tarım toplumundaki üretimle yakından ilişkili olduğundan, Çin'in çağdaş kültürü, bilim ve demokrasi yoluyla kültürel dönüşüme adanan 4 Mayıs hareketinden sonra bile yaratıcı dönüşüm konusunda tam anlamıyla başarılı olamadı ayakta tutuyordu. Amerikan kültürünün canlılığı konusunda görüşler farklılık gösteriyor. Bazıları Amerika'nın, tüketim kültürünün hümanist bakımdan yoksun bir sözde kültür olduğu kültürel bir çöl olduğunu savunuyor. Aslında Amerikan kültürünün karşı karşıya olduğu sorunlardan biri de budur. Ancak objektif olarak konuşursak, dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika, kültürünü, sanayileşmenin getirdiği başarılar ve sorunların yanı sıra, Sanayi sonrası toplumun ikilemleri ve yansımalarıyla karakterize eder. Amerikan kültürünün değerli ve enerji dolu olduğu inkar edilemez. Çin kültürü, uzun tarihi sayesinde büyük bir kültürel birikime sahiptir ve bu, onun kültürel potansiyel enerjisini belirleyen en önemli faktör olduğu kadar, ulusal kimlik ve bütünleşmenin de temel kaynağıdır. Buna karşılık ABD’nin çocukluğu yok. Gelenekleri kendi topraklarında yaratılmamış, göçmenler tarafından kıtaya getirilmiş, yerli kültürün sonunda bastırılmasıyla değiştirilip şekillendirilmiştir. 200 yıllık Amerikan kültürü, insan uygarlığının tarihiyle kıyaslandığında hala gençtir. Gençliğin enerjisini verirken aynı zamanda derinlik eksikliğini de ortaya çıkarır. İnsan kültürün taşıyıcısıdır. Bu nedenle Çinliler kendi kültürünün sembolüdür. Çinlilerin sayısı bir dereceye kadar Çin kültürü topluluğunun kapsamını gösteriyor. Bazı Doğu Asya ülkeleri de tarihsel olarak Çin kültüründen etkilenmiştir ve bu da Çin kültürünün unsurlarının kendi yerel kültürlerine entegre olmasına neden olmuştur. Amerikan kültür çevresi dünyanın dört bir yanına yayıldığı için birçok yerde Çin kültürüyle örtüşmüştür ancak bir bütün olarak bakıldığında Amerikan kültür çevresi daha büyüktür. Özetle, Çin ile ABD'nin kültürel potansiyel enerjisi arasındaki ilişkiler karmaşıktır ve kültürel aktarılabilirlik ve yaratıcılığın önemini vurgulamaktadır. 3.2 Çin kültürünün endişe verici yaratıcılığı, kültürel potansiyel enerji, kültürel gücün temeli ve başlangıç noktasıdır, başka bir deyişle kültürel gücün inşası için verili koşullardır. Bu nedenle, kültürel gücün rekabet üstünlükleri veya dezavantajlarındaki değişiklikler çoğunlukla kültürel yaratıcılığa ve aktarılabilirliğe bağlıdır, birincisi, kültürel gücü şekillendiren belirleyici güçtür ve bunların merkezi halkasıdır. Çin kültürü dinamik bir kavramdır ve geleneksel kültüre tamamen eşit değildir, çünkü binlerce yıldır gelişmektedir ve farklı aşamaları Çin kültürüne farklı çağrışımlar kazandırmıştır. Hepimiz Tang Monk, Erhu ve Cheongzum'ın, dış kültürlerden alınmış olmasına ve tamamen geleneksel olmamasına rağmen Çin kültürünün bir parçası olduğu konusunda hemfikiriz. Çin kültüründen ve Çin kültürünün yaratıcılığından bahsettiğimizde, genellikle 4 Mayıs hareketi sırasındaki kültürel reform başarıları da dahil olmak üzere Çin'deki çağdaş kültürden bahsediyoruz. ÇKP 11. Merkez Komitesi'nin 1978'de düzenlenen üçüncü genel kurul toplantısı, Çin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve Çin kültürünün gelişimini altın, müreffeh ve yenilikçi bir çağa taşır. Ancak dış dünyaya kıyasla yenilik sayılabilecek ve dünyanın ilgisini çeken teorik sonuçlar ve sanatsal çalışmalar sayıca azdır. Bunun nedeni, Çin ulusal kültürünün gelişiminin ideolojiye bağlı, ona tabi ve ideolojinin hizmetinde olmasıdır. Dolayısıyla ulusal kültürün doğrudan ideolojiye hizmet eden kısmı ikincisi gibi güncellenirken geri kalan kısmı yerinde kalır. Bu, Çin düşünce okullarından ses gelmemesiyle sonuçlanıyor çünkü Çin'in akademik sınırı, batılı fikirleri öğrenmek ve yaymakla çok meşgul. Çin Akademisi'nin, yenilikçi kısmı, dediğimiz şey, 1980'lerden bu yana batı modernizmi ve postmodernizmden başka bir şey olmayan edebiyattır. Edebi eleştiri bile varoluşçuluk, alımlama estetiği, postyapısalcılık, post yapısalcılık, postkolonyalizm gibi batılı teorilerle doludur. Ve küreselleşme konusunda en iyi Çinli eleştirmenler bile batılı sözleri ve fikirleri tekrarlıyor. Modernizm ve postmodernizm zaten Çin'de yeni bir tür zihinsel ve kültürel durgunluk haline geldi ve bu da modern Çin kültürünün yaratıcılığının zayıflamasına neden oldu. Tek kelimeyle, Çin kültürünün yaratıcılığının teşvik edilmesi gerekiyor, ancak bu yaratıcılık batılı düşüncelerin ve kültürel ürünlerin tanıtılmasıyla bastırılıyor. Bu özellikle endişe vericidir. Wallerstein ve Habermas'tan Giddens'a, neoliberalizm ve üçüncü yoldan medeniyetler çatışmasına, Red Alert ve Titanic'ten Harry Potter'a kadar batı düşüncesinin dalgaları birbiri ardına üzerimize geliyor. Hepsi düşüncemizi ve duyularımızı keskin bir şekilde etkiliyor. Kültürel yaratıcılık yarışmasında Çin kültürü dezavantajlı durumda. 3.3 Çin'in ulusal kültürel kimliği, soğuk savaş sonrası ulusal ayrılıkçılık ve dini aşırılık nedeniyle tehdit altındadır. Kültür bilimine göre milliyetçilik, bir halkın devlet kurumu ve kültürel kimliğidir. Tarih ve kültürel bireysellik kavramını öne çıkarıyor ve kozmopolitanizmin savunduğu insan kimliği yerine kolektif akılcılığı tercih ediyor. Milliyetçilik, modern bir düşünce ve uygulama olarak Avrupa topraklarında ilk kez 18. yüzyılın sonlarında batılı ülkelerin inşa edildiği ve Büyük Fransız devriminin gerçekleştiği dönemde ortaya çıktı. Milliyetçiliğin gelişimini iki temel aşama oluşturur. Bunlardan ilki, Napolyon'un 19. yüzyılda savaşları kışkırtmasından, Avrupa ulusları tarafından uluslararası düzenin kurulmasına kadar geçen süre. İkincisi, 2. İkinci dünya Savaşı'ndan sonra milliyetçiliğin dünya çapında çoklu gelişimidir. Asya, Afrika ve Latin Amerika'da hızla yayılan milliyetçi düşünceler, bu kıtalarda ulusal bağımsız hareketleri desteklemiş ve sonuçta Avrupa'nın kendi topraklarındaki sömürgeleşmesine son vermiştir. Doğu Avrupa'da, 1980'lerin sonlarından 1990'ların başlarına kadar komünizmin çöküşü ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü, aşırı derecede ulusal ayrılıkçılığa dönüşen milliyetçi faaliyetleri teşvik etti. Küresel düzenin eski düzenin yerini almaya çalıştığı, ulusal ayrılıkçı güçlerin güç toplama şansını yakaladığı ve ulusların güvenliğini tehdit eden aşırı dincilerle saflaştığı bir çalkantı dünyasıdır. Çin'de en tipik vakalar Tibetli bölücüler ve Doğu Türkistan güçleri gibi terör niteliği taşıyan gruplardır. Bunun gibi aşırılık yanlısı güçler genellikle eksiksiz bir teorik sistemle donatılmış olup, Çin kültürel sistemi tarafından savunulan ulusal birliğe aykırı olanın propagandasını yapmaktadır. Bu, Çin'deki tüm insanların ulusal çıkarlarının yanı sıra Çin'in ulusal güvenliği ve kültür güvenliği açısından da hayati bir tehdittir. Batılı muhalifler, Çin'i batılılaştırmak ve farklılaştırmak için etnik ve dini meselelere başvurmaya alışkınlar. Yabancı ülkelerdeki Çin karşıtı güçlerin mali desteği altındaki aşırı güçler, etnik ve dini kültürden yararlanarak tarihi çarpıtıyor, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan birçok teori üretiyor. Mesela Doğu Türkistan güçleri Doğu Türkistan'ın üstünlüğü ve Sincan'ın bağımsızlığı teorisini uydurmuşlardır. Milliyetinin uzun bir geçmişiyle ve ülkenin uçsuz bucaksız topraklarıyla övünüyorlar ve hatta ülkenin insan uygarlığının doğduğu yer olduğunu iddia ediyorlar. Kuzey ve Batı Antik Çin'de yaşayan, Türk dillerini konuşan ve konuşmayan milletlere Türk veya Tuğ diyorlar. Kültürleri Türk kültürü olarak sınıflandırılmış ve yaşadıkları, yaşadıkları her yeri millet kapsamına almışlardır. Bu aşırıcı güç, Türk dillerini konuşan ve Müslüman olan herkesi, devlet ve kilisenin birleştiği bir İslam milleti inşa etmek için birleşmeye teşvik ediyor. Bu teoriye dayanarak Sincan'ı Çin'den ayırmak için başka bir teori öne sürdüler. Tarihi kasıtlı olarak çarpıtıyorlar ve Doğu Türkistan'ın kadim çağlardan beri bağımsız bir ülke olduğu, Kuzey ve Batı Antik Çin'deki milletlerin Çin'e değil Doğu Türkistan'a ait olduğu masalını uyduruyorlar. Bu, Sincan'ın Batı Han Hanedanlığından bu yana Çin'in bölünmez bir parçası olduğu tarihini temelden inkar eden bir yanılgıdır. Tibet'in bağımsızlığı, Büyük Tibet kavramına dayalı bir eylemdir. Akademik kılıktaki yanlış teoriler Çin'e girerek ulusal ayrılıkçı uygulamalar yürütmektedir. Ulusal kültüre yönelik tehdit siyasete yönelik tehditten daha tehlikelidir. En tehlikeli kültürel çatışmalar, medeniyetler arasındaki fay hatları üzerinde yaşananlardır bu teoriler, çeşitli sosyalleşme biçimleri yoluyla insanların ulusal kimliğini azaltmaktadır. Soğuk savaş sonrası dünyada ulusal ayrılıkçılar, internette dahil olmak üzere çeşitli yollarla fikirlerini Çin kültürüne aşılamaya çalışıyorlar. İnsan hakları, ulusal kendi kaderini tayin hakkı ve diğer sözde uluslararası yasalardan yararlanarak sorunlarını uluslararasılaştırmaya çalışıyorlar. Ulusal ayrılıkçılar, deniz aşırı yardımlarla diğer ayrılıkçı güçleri birleştirdi ve Çin'in ulusal kültürel güvenliğine ciddi bir tehdit haline geldi. Soğuk savaş sonrası dönemde ulusal ve kültürel güvenliklere yönelik zorluklarla başa çıkmak Çin için acil bir görevdir. 3.4 ağlar ve dijital teknoloji Çin kültürünün yayılmasına engel teşkil ediyor. Kültürün iletişimi her zaman bir kanala ihtiyaç duyar. Uluslararası ağ, küreselleşmeyi ileriye taşıyan kanallardan biridir. İnternetin yaygın kullanımı kültürel alışverişi daha doğrudan ve kolay hale getirmektedir. Kültürel iletişim, insanların bilgilerini, kavramlarını ve sosyal ideolojilerini paylaştığı iletişimdir. Bilgiye dayalı bir toplumda ağ iletişim teknolojisi, bilgiyi kontrol etmek ve kültürel kaynakları ticarileştirmek için kullanılan stratejik bir teknoloji haline geldi. Ağ iletişim teknolojisi Amerika'dan türetilmiştir ve Amerikan ideolojileri tarafından karakterize edilen batılı küreselleşme modelini tamamlamaktadır. Dijital teknolojilerin mümkün kıldığı kültürel bir genişlemedir. En tipik olgu ağda İngilizcenin üstünlüğüdür. İngilizce dünyada en yaygın kullanılan dildir, 70’ten fazla ülke İngilizceyi resmi veya gayri resmi dil olarak kabul etmektedir, 380 milyon kişi İngilizceyi ana dili olarak konuşmaktadır ve yaklaşık 1,6 milyar kişi İngilizce kullanmaktadır. Üstelik tüm dünyadaki elektronik bilgilerin %80'i İngilizce olarak saklanmaktadır ve ağdaki içeriğinde %80'den fazlası İngilizcedir. Amerikalı bir akademisyen olan Roy Weatherford, İngilizcenin diğer dillerin yerini aldığını görmekten memnundu ve bunu Amerika'nın askeri, ekonomi ve eğlence alanlarında süper güç olmasının bir sonucu olarak değerlendirdi. Bunun dünya barışını güvence altına alacağına ya da vatanseverlerin ve şovunistlerin en çok korktuğu şeyin gerçek olacağından, yani sonunda tek dünya, tek hükümet ve tek kültür haline geleceğimize inanıyordu. Doğa bilimleri, beşeri bilimler ve sosyal bilimler hakkında İngilizce yazılmış ders kitapları ithal ederken, İngilizce öğretmek ve İngilizce düşünmek için kurallar koyarken, ana dilimizde düşünme ve bir şeyler yaratma şansını, hatta yeteneğimizi kaybediyoruz. Yenilik yapmak, karmaşık ve değişen ağ ortamı ve kırılgan bilgi sistemi, bir ağın güvenliğinin güvenliğini objektif olarak belirler. İnternet, aynı zamanda değer odaklı bir teknolojidir. Dünyanın her köşesine nüfuz ettiğinde ulusal güvenliğin biçimsiz bir bölgesi haline geliyor. Siber uzay, dünyayı planlamak ve faaliyetleri tasarlamak için sadece bir kavram ve çerçevedir. Bu çerçevede dil engeli ortadan kalkacak ve bu durumda dilsel ve bilgisel avantajlardan en iyi şekilde yararlanan, sonuna kadar kar elde edecektir. Bir anlamda interneti kontrol eden her şeyi kontrol eder, internetin kontrolünü kaybeden kendini tehlikeye atabilir. Bazı batılı gelişmiş ülkeler, kültürel olarak gelişmekte olan ülkelere doğru genişlemek için ileri teknolojilerinden yararlanmaktadır. İnternet çağında, gelişmekte olan ülke ve bölgelerdeki ulusal kültür, kültürel küreselleşmenin ortasında marjinalleştirilmiş ve zayıf bir konumdadır. Ulusal özellikleri korumak ve kültürün modernleşmesini teşvik etmek, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ele alınması gereken bir çelişkiler çiftidir. Tipik örneklerden biri, dijital teknolojinin yaygınlaşmasından bu yana tüm dünyadaki kültürel organizasyonlar ve girişimler için endişe kaynağı olan kültürel mirasın medya aktarımıdır. Transferin tam gelişmiş teknolojiler ve büyük yatırım talebi gerektirmesi, az gelişmiş ülkeleri dezavantajlı duruma sokuyor. UNESCO'nun yayınladığı Dünya Kültür Raporu'na göre az gelişmiş ülkeler, kültürel miraslarının dijitalleşmesi açısından iki tehlike yıl karşı karşıya. Bunlardan ilki, bilgi ekonomisinin bu çağında, ucuz kültürel kaynakları ihraç etmek ve kültürel ürünleri, hatta başka uluslar tarafından işlenen yerel ürünleri, ithal etmek için kültürel miraslarını dijitalleştirme konusunda muhtemelen diğer ülkelere güvenmeleridir. Diğeri ise miraslarının miras kaynağı olmayan ülkeler tarafından dijitalleştirilmesi ve kendi kültürlerini açıklama haklarının kaybolması ve mirasın temel anlamlarının değişmesidir. Çin'deki somut olmayan kültürel miras çok fazla ve acilen dijitalleşme çağrısı yapıyor. Ancak Çin'deki kültürel bilgiler nispeten geride kalmıştır. İlgili yetenekler yetersiz, üstelik internette sağlıksız içerik hakim. Tüm bu koşullar Çin kültürü için a güvenliği açısından endişe verici bir görünüm oluşturuyor. İnternet geleceğin sözcüsüdür. İnternetin kültürel inşası, bugün ve gelecek günlerde ulusal kültürel güvenlikle ilgili temel bir konudur. 4- Çin'de kamu kültürünün gelişiminin önündeki zorluklar. 4.1 Kültürel üretimin ekonomik ve sosyal faydası arasındaki dengesizlik. Kitleler kamusal kültürün öznesidir, kültürel ürünlerin üretimi ve tüketimi halk kültürünü gerçekleştirmenin temel yoludur. Çin şu anda, kamu kültürünün ticari özelliklerinin bayağılık ilimini teşvik ettiği ve kamusal manevi kültüre yönelik bir tehdit oluşturduğu şiddetli bir sosyal reform yaşıyor. Kamu kültürü üretiminde artık estetik ve manevi değerler ideal olarak belirlenmiyor. Bunun yerine ürünlerin değişim değeri ve kullanım değeri ön plana çıkıyor. İnsanlar, ürünlerin tüketicisi olarak görülüyor. Ticari kazançların motive ettiği kamusal kültür ürünleri, para kazanmanın yöntemi ve aracı haline geliyor. Üreticiler, kültürel ürünlerin kalite ve estetik değerinden çok popülerliğini ve ekonomik çıkarlarını önemsiyorlar. Bir ürünün değeri, tüketicilerin o ürün için para ödemeye istekli olup olmamasına bağlıdır. Bu olgu, yalnızca kitleleri memnun etmeyi, onların istek ve arzularını tatmin etmeyi amaçlayan kültürel ürünlerin beceriksizleşmesine yol açmakta, halk kültürünün sahip olması gereken rasyonelliğin ilgiye boğulmasına neden olmaktadır. Bu da bayağı ya da kalitesiz kamusal kültür ürünlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Şiddeti, batıl inançları ve nefsani arzuları savunuyorlar. Piyasanın taleplerini karşılayan kültürel çöpler büyük oranda çoğaltılıyor ve toplumun her köşesine yayılıyor. Sosyal faydalar yerini kültürel üretime yön veren ekonomik faydalara bırakıyor. 4.2 Elit kültür ve halk kültürü birbirinden ayrı iki dünya haline geliyor. Kamu kültürü bir dereceye kadar elit kültüre karşılık gelir. Kültürel kaynak, günlük yaşam deneyiminin kendisiyle yankı uyandırmasını sağlayacak uygun noktalar sunmuyorsa, o zaman popüler olmayacaktır. Dolayısıyla elit kültürden farklı olarak halk kültürü aşağıdaki özelliklere sahiptir. Öncelikle ticarileştirilir. Kültürel ürünlerin kitlesel üretimi ve pazarlanmasıyla birlikte kamusal kültür faaliyeti, ticaret ve meta üretimiyle birlikte ortaya çıkan bir tüketim davranışıdır. İkincisi popülerdir. Kamu kültürü belirli bir sosyal tabakaya özel değildir, taban kültürüne dağılmıştır. İnternet teknolojileri ilerledikçe popülerliği ve tabandan gelen kökenleri giderek daha belirgin hale geliyor. Üçüncüsü, kamusal kültür salgın bir kültürdür ve moda olan bir kültürdür. Kültürel üretimin yüzeysel doğasını gösterir. Modern yaşamın hızlı temposu, yeni ürünlere yönelik taleplerin güncellenmesini de hızlandırmaktadır. Bir kültürel ürünün ne kadar hızlı moda olacağı, üretim aşamasına bağlıdır. Yeni toplumsal talepler aynı zamanda üretim aşamasını da kısaltacaktır. Son fakat en az değil, kamusal kültür eğlence amaçlıdır. Bir tüketim toplumunda tüketiciler, bunaltıcı reklamlar, görsel açıdan ağır filmler ve absürt pembe diziler tarafından kuşatılmış ve kandırılmıştır. Günümüzde elit kültür eğlendirici, kaba ve aşırı ticarileştirilmiş olma eğilimindedir. Mesela bazı klasik edebiyat eserleri sinemaya uyarlanarak klasiklerin özgün çekiciliğinden yoksun, basit ve yüzeysel hikayelere indirgeniyor. Daha da kötüsü, eski şiirler, tarihi kayıtlar ve edebiyat yerel Çince kullanılarak yeniden ifade ediliyor, Lao Tse ve Chuang Tse karikatür biçiminde yeniden düzenlendi. Fast food okuma ihtiyacını karşılamak için ciddi akademik çalışmalar da sergileniyor. Bazı klasik sanat eserleri gülünç eğlence ürünlerine dönüştürülüyor ve hatta internette sahtekarlıkları yapılıyor. Seçkin kültürel materyalleri resimlerle ve internette sunmak, insanların görüntülere ve görsel işitsel deneyime yönelik tercihlerini yoğunlaştırıyor. Bu sayede insanların estetik değerleri daha algısal hale gelir ve düşünme yetenekleri zayıflar, bu da toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Kamu kültürü, kitlesel tüketimin ihtiyaçlarına cevap verir ve eğlence işlevi görür, bu da sabit bir tüketim tarzına ve düşük ve vasat bir kültürel yaşam tarzına yol açar. Klasik sanatlarda var olan kutsallık ve zengin duygu, edebi şaheserlerde akıl ve derin düşünce, Devrimle ilgili sanat eserlerinde tutku ve irade yavaş yavaş kaybolmaktadır. Popüler ve anlaşılması kolay edebi eserler, hatta eski ve ciddi olanların yerini alan erotik edebiyat revaçta. İnsanlar riskli VCD'lere kolayca erişebilir. Yetenek gösterileri geniş çapta memnuniyetle karşılanır ve kabul edilir. Geleneksel kültürün rasyonel kısmı giderek göz ardı ediliyor. İnsanlar estetik olarak sığ ve doğrudan ifade yollarını, finansal uğraşları, cinsel özgürlüğü ve hatta rastgele cinsel ilişkiye girmeyi tercih ediyorlar. Son yıllarda Çin'deki üniversite öğrencileri aşka yönelik, daha az romantizm ve daha hızlı ilerleme içeren fast food yaklaşımını benimsediler. Ticari sermayenin ilerlettiği ticari sömürü, kamu kültürü için geleneksel bir uygulama haline geldi. Başlangıçta ana akım ideoloji altında kurulan idoller sıradan insanların dikkatini kaybetmiştir. Bunun yerine insanlar, pop yıldızları Nicholas Tse, Cecilia Chung ve Faye Wong arasındaki aşk üçgeni, şarkıcı Sandy Lam'ın Küçük Gözleri, aktör Leonardo DiCaprio'nun Yeni Aşkı, Kate Winslet'in Boşanması, sporcular Ronaldo ve Michael arasındaki aşk üçgeni gibi akılsız kültürel önemsiz şeylerle daha çok ilgileniyorlar. Jordan ve hatta video oyunu karakterleri. Pop yıldızlarını körü körüne idolleştirmenin artık halk kültüründe sıcak bir tüketim konusu olduğu söylenebilir. Tarihsel olarak konuşursak, halk kültürü elit kültürüne karşılık gelen bir gelişme sürecidir. Çin'deki ana akım ideoloji, kendisini büyük ölçüde piyasa ekonomisinin taleplerine ve Çin'in ekonomik reformundan bu yana çok kültürlü bir arada yaşama yönündeki genel eğilime uydurdu. Kamu kültürünün gelişimini teşvik eder ve teşvik eder ve aynı zamanda ana akım ideolojinin birleşmesini, etkinliğini ve öncü rolünü sağlar. Piyasa odaklı kültür endüstrisi, hükümet politikasının desteği altında güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu arada, nihai özenin peşinde koşan elit kültürün hümanist ruhu şaşkına dönüyor ve küreselleşmenin gelgitlerinde değerlerini kaybediyor, bu da kültürel kırılmaların giderek daha fazla öne çıkmasına ve ana akıma daha az odaklanan sanat eserlerine yol açıyor. Sonuç olarak artık bir resim ve ses çağına giriyoruz ve elit kültür büyük ölçüde değişti. Toplum dönüşüp kutuplaştıkça ve yüksek öğrenim evrenselleştikçe, entelektüelin elit kültürün destekçisi olduğu anlamı yeniden yazıldı. Yalnızca yeni oluşan kültürel medyayla birlikte kendini bilime ve teknolojiye adamış bir grup entelektüel, orijinal entelektüel inanca sıkı sıkıya bağlı kalan diğerlerinden farklılaşmaktadır. Çin'in dış dünyaya açılmasıyla birlikte bilgi ve aydınlar toplumda daha önemli bir rol oynamaya başladı. Özellikle elit kültür ana akım kültürden koparak Çin'deki reform ve toplumsal dönüşümün itici güçlerinden biri haline geldi. Hakikat tartışmalarında, ideolojik kurtuluş hareketinde, reform edebiyatından realizm edebiyatına kadar edebiyatta, piyasa ekonomisi üzerinden rasyonel düşünmede, karma ekonomi teorisinin kurulmasında, hümanist ruhun kaybolması tartışmalarında öncülük yapmıştır. Elit kültür bir anlamda entelektüeller tarafından oluşturulan, yayılan ve paylaşılan sosyal kültürel idealin ve hümanist ruhun taşıyıcısıdır. Değerleri yaygınlaştırılarak toplum tarafından kabul edilebilir. Toplumu eğitmek ve yenilikçiliği teşvik etmek gibi kutsal bir görevi üstlenir ve klasik ve ortodoks fikirlerin yorumlayıcısı ve yayıcısı olarak hareket eder. Ancak elit kültürün oluşumu tarih ve kültür sistemi tarafından sınırlandırılmıştır. Piyasa ekonomisinde elit kültür ile kamusal kültür arasındaki uçurum genişliyor. Öncelikle bunu teşvik ettikleri değerlerden görebiliriz. Elit kültürün aydınlanma, gerçeği ileri taşıma, idealleri koruma ve hümanist bakımı sürdürürken toplumsal kalkınmaya örnek oluşturma sorumluluğu vardır. Buna karşılık kamusal kültür, sanayileşmiş, ticarileşmiş ve moda odaklı kültürel tüketimi ifade etmektedir. İnsanların dinlenme taleplerini ve diğer duyusal arzularını karşılamak amacıyla karşılıklıdır ve büyük miktarlarda üretilebilmektedir. Bir diğer fark ise estetik zevkte yatıyor. Elit kültür değerlerin, ahlakın, yaşamın, yeniliğin ve güzelliğin inşasına önem verir. Estetik arayışı bir anlamda metafiziktir. Kamu kültürü ise buna kıyasla arzuların tatmini ve kısa cinsel deneyimler ile estetik zevkin fiziksel bir eğilimi olan güzelliğin tüketilmesini vurgular. Kamu kültürü piyasa ekonomisiyle el ele verdiğinden beri elit kültürü zor durumda. Piyasa mekanizması ile halk kültürü çok fazla reklam gerektirmeden popülerlik kazanabilmektedir. Bazı aydınlar halk kültürünün üretiminde yer alarak insanların kültürel ürünlerin zevkini ve kalitesini artırırken elit kültürün gücünü ve sesini zayıflatıyor. Dolayısıyla biz halk kültürünün gelişimini desteklerken elit kültür, özellikle de onun sıkı sıkıya bağlı olduğu bilimcilik ve hümani halk kültürünün öncüsü olarak korunmayı ve saygıyı hak ediyor. 4.3 doğru, iyi ve güzel, halk kültüründe yol gösterici işlevlerini kaybediyor. Kamu kültürünün güvenliği esas olarak doğrunun, iyinin ve güzelin gelişmesiyle ortaya çıkar. Ticari sermaye, kar odaklı yapısı nedeniyle kültür endüstrisinin pozitif yönlendirici işlevini giderek siliyor. Çağdaş yaşamdakiler, 1980'lerdeki sinema ve TV'den farklı olarak, artık yaşamın nihai anlamının, Mutlak değerinin veya doğasının peşinde koşmuyor, kendilerini evrensel kurtuluşun ve toplumsal kaygıların sihirli anahtarı olarak görmüyorlar. Edebiyatçıların manevi ve entelektüel üstünlüğünü sergileme sahnesi. Daha da kötüsü, filmlerin ve TV programlarının bilişsel, eğitici ve hatta estetik işlevleri bir miktar bastırılmış, ancak duyusal uyarım, oyun özellikleri ve eğlence özellikleri güçlendirilmiş ve ön plana çıkarılmıştır. Örneğin Vaat, Altın Çiçeğin Laneti gibi filmlerin temalarına yapılan eleştiriler, halkın bayağı filmlere ve televizyon programlarına olan ilgisini yansıtmaktadır. Üstelik mahremiyetle ilgili kitaplar yayıncıların gözünde elma haline geliyor. İnsanlar şüphe, isyan, öfke ve alay uğruna saygı, güven, duygusal olaylar ve nostalji gibi geleneksel temaları bir kenara atmaya başlıyor. Hepimizin bildiği gibi kamusal kültür ürünlerinin içeriği herkesin kültürel güvenliğini ilgilendirmektedir. Son zamanlarda çeşitli biçimlerdeki kamusal kültür ürünleri, tüm kültür pazarını zenginleştirmiş, kültürün alıcı ve aktarım kapsamını genişletmiştir. Bu durum kitleleri zihinsel ve duygusal olarak kültüre yakınlaşmaya çekmektedir. Bununla birlikte özgün değerlere, ahlaka ve inanca meydan okuyor, Kamusal kültürün rasyonel kısmının kriterlerini değiştiriyor ve rasyonel olmayan unsurların öne çıkmasını sağlıyor. Bir milletin kültürel güvenliği temel olarak toplumdaki bireyler tarafından yansıtılır. Kamu kültürünün ve çağdaş Çin popüler kültürünün temel özelliklerinden, kamusal manevi kültürel güvenliğin etkili bir şekilde korunmasının, ulusun kültürel güvenliğinin sağlamlaştırılması açısından önemli olduğu sonucuna varabiliriz. 5- Çin'in kültür yönetim sistemindeki dezavantajlar Çin'in kültürel sistemi, Çin'in ekonomik reformundan önce planlı bir ekonomi altında oluşturulmuştu. Kültür birimlerinin yönetimi oldukça yoğunlaşmıştı. Çin hükümeti bu birimlerin işleyişini mali olarak destekledi ve bu da bir teşvik mekanizmasının bulunmamasına neden oldu. Bu yönetim tarzı bir süre işe yaradı. Ancak sosyalist piyasa ekonomisi kök saldıkça Çin kültürünün gelişimini engellemeye başladı. Reform, kültürel mekanizmaya pek çok değişiklik getirdi ancak hala pek çok sorun kaldı. 5.1 Yüksek Düzeyde Yoğunlaşmış Kültürel Yönetim Sistemi Çin'in geleneksel kültürel yönetim sistemlerine göre hükümet, ekonomik yaklaşımları planlayarak kültürel işlerle ilgilenme konusunda tam sorumluluğa sahipti. İşletme ile hükümet, politika ile kültürel işler veya yönetim ile işletme arasında hiçbir ayrım yoktu ve kültür endüstrisini standartlaştıracak yasa ve düzenlemelerde iyi donanımlı değildi. Bunun yerine hükümetin veya siyasi liderlerin emrettiği şey emir ve yönlendirmeydi. Kültürel inşa, ekonomik olandan farklıydı ancak kültürel girişimler ve endüstrinin, üretim ve tüketimin bazı aşamalarında piyasa kurallarına uyması gerekiyordu. Buradan, geleneksel yönetim tarzının açıkça modası geçmiş olduğunu görebiliriz. Bir yandan hükümet kültürel üretime doğrudan müdahale etti. Kreasyonlar planlama ve politikaya göre üretildi. Eserlerin süresi, miktarı ve konusu bile kesin olarak sınırlıydı. Bu, yaratılışın doğal kurallarına aykırıydı. Yazarlar, sanatçılar ve aktörler rekabetçi bir mekanizma yerine idari sistemle yönetiliyor ve teknik görevlerine göre unvanlar veriliyordu. Üstelik kültürel üretim değişen pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayamamakta, tüketici zihniyetine ayak uyduramamaktadır. Böylece son birkaç yılda yabancı kültürel ürünler tüketici pazarının büyük bir bölümünü kapladı. Öte yandan yüksek yoğunlaşma, kültürel birimlerin işlevlerinin belirsizleşmesine ve üretimin etkin olmamasına neden olmuştur. Kültür yönetimi birimi reformu, toplumu bir bütün olarak ele almadan, küreselleşmeyi ya da sosyalist piyasa ekonomisiyle örtüşmeden sadece iç kültür sistemine odaklandı. Sorun, değişim ihtiyacı, olumlu kültürel atmosfer ve kültür yönetiminin yasallaştırılması konusunda farkındalık eksikliğiydi. 5.2 İdeoloji ve kültürün sıkı kontrolü, çeşitliliğin yerine ideolojik ve kültürel birliğin kullanılması ve rekabetin yerine tekelim kullanılması, Çin, kültürel meseleleri siyasi meselelerle karıştırıyor, düşünce ve kültürle ilgili tartışmalara müdahale ediyordu. Örnek olarak büyük kültür devrimini ele alalım. Kültürel anlaşmazlıkların devrimci mücadele yoluyla çözülmesi, aydınların ağır eleştirilere maruz kalması, kültürel girişimlerde büyük kayıplara neden oldu. Reformdan bu yana Yüz Çiçek kampanyası kılavuz statüsüne devam etti. Ancak kültür yönetimi sistemi tamamen değiştirilmedi ve kültür ile politika arasındaki ilişki net bir şekilde kesilmedi. Bu aşırı kontrol, Çin hükümetinden ideolojik liderlik arama çabasından kaynaklandı. Yenilikçi kültürel başarıların sayısı da bu nedenle azdır. 5.3 Eğitim, Yetenek Seçimi ve Yayıncılıkta Kurumsal Eksiklikler Çin'deki eğitim sistemi hala sınav odaklı ve ezbercidir. Çoğu durumda, ters düşünme konusunda usta olan öğrenciler yabancı ve tuhaf görülürken, eğitimsel öğretiyi kabul edenler en yüksek puanı alıyor. Yöneticilerin bir lisansüstü öğrenciyle ilgili en değerli yorumu bile yaratıcı olmaktan ziyade kararlıdır. Vasat ama alıntılar açısından zengin bir yüksek lisans tezi veya doktora tezi, savunma sırasında mutlaka başarılı olacaktır. Aksine, bireysel ve farklı görüşler içeren bir görüşe karşı çıkılması, incelenmesi ve hatta reddedilmesi muhtemeldir. Lisansüstü eğitim çoğu Çinli öğrenci için akademik araştırmanın başlangıcıdır. Bu tez değerlendirme geleneği öğrencilerin yaratıcılığını bastırmıştır. Yenilikçi fikirlere sahip olanlar, mevcut yetenek seçme sistemi nedeniyle akademik olarak dışlanıyor. Çoğu üniversite ve araştırma merkezi bunları takdir etmiyor. Bu durum öğrencilerin bireyselliğini minimuma indirmiştir. Üstelik yenilikçi bir entelektüel akademik çevreye seçilecek kadar şanslıysa, önünde hala pek çok engel vardır. En mükemmel akademik makaleleri uluslararası akademi ile diyalog başlatma şansından mahrum bırakıyor. Aynı zamanda giderek daha fazla bilim adamı ve araştırmacı yeni bulgular peşinde koşmaktan vazgeçip kar odaklı yayıncılık mekanizmasına yönelmeye başladı. Özetle, Çin akademik dünyasında yeniliğin yokluğu sistemin eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Üçüncü bölüm Çin ulusal kültür güvenliğinin stratejik odağını yönlendirmek. İdeolojinin, etnik kültürün ve Çin kamu kültürünün inşa yönünün açıklığa kavuşturulması. 1. İdeolojinin yenilik odaklı inşası. 1.1 İdeolojinin tanımı. İdeolojik kavramı ilk kez Fransız filozof Antoine Destoute de Tracy tarafından ortaya atılmıştır. O, naturalizme olan ilgisini vurgulamak, yani dini terk etmek ve politikanın temellerini yeniden aydınlatmak için, akıldan duyuya dönüş, yöntemlerini kullanan ideoloji yoluyla temel bir felsefe teorisi inşa etmek için ideolojiyi kullanmıştır. Etik, hukuk ve diğer disiplinler de Tracy'ye göre ideoloji yalnızca bir tanımlama değil, aynı zamanda neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair kesin bir araştırmaydı. İdeoloji, fikir ve duyumların dikkatli bir analizi yoluyla insan doğasının anlaşılmasını ve dolayısıyla sosyal ve politik düzenin insanın ihtiyaç ve özlemlerine göre yeniden düzenlenmesini sağlayacaktır. Yani ideolojinin ikili amaçları vardır. Biri kesin bilgiyi sağlamak, Diğeri ise, aydınlanma öncesi Avrupa'da hüküm süren metafizik, teoloji, duygu ve ahlak anlayışından kurtulup, ahlak ve bilgiyi sağlam bir temel üzerine inşa etmektir. Ancak Napolyon çağına gelindiğinde ideoloji, gerçekçi olmayan fantezileri ifade etmek için kullanılıyordu. İdeolojik teoriye önemli katkısı olan kişi Karl Marx'tır. Akademik çabaları sayesinde ideoloji kavramı yeni bir statü kazandı ve Marx'ın ideoloji sisteminin çok önemli bir parçası haline geldi. Mills'e göre Marx'ın ideoloji tanımına ilişkin üç tür görüş vardır. Birincisi, Marx temelde ideolojiyi küçümseyici bir şekilde kullanıyor, onu yanıltıcı ve bilimsel olmayan bir sınıf kavramı olarak görüyor. İkincisi, Marx bazı açılardan onu tarafsız ve tanımlayıcı bir kavram, epistemolojik bakış açısı taraflı olmayan genel bir sınıf kavramı olarak ele alıyor. Üçüncüsü, Marks ideolojiyi hem küçümseyici hem de tarafsız bir şekilde kullanıyor, dolayısıyla farklı bağlamda ayırt edilmesi gerekiyor. Marksistlerin ve Marksist olmayanların yaklaşık dörtte üçü ilk görüşe sahip. Marks ideoloji kavramını defalarca kullanmış olmasına rağmen onun tam ve kesin bir tanımını yapmamıştır. Genç Hegelcilerle yaptığı tartışmalar sırasında ideolojinin gerçekleştiği tarihsel bilinçsizlik teorisini kurdu ve bunun genel etkisini vurguladı. Alman ideolojisinde fikirleri daha da belirginleşti ve ideolojiyi sınıfla ilişkilendirmeye başladı ve ideolojiyi ekonomik koşullara ve ekonomik üretim ilişkilerine bağlı olarak egemen sınıfın çıkarlarını temsil eden bir kavram sistemi olarak gördü. İdeoloji, bir tür toplumsal düşüncenin üst yapısıdır, teorik bir sistemin, belirli bir toplum veya belirli bir sosyal sınıf veya grubun kendi temel çıkarlarına dayalı olarak mevcut toplumu bilinçli olarak yansıtmasıdır. Bu teorik sistem belirli politikaları, yasaları, felsefeleri içerir. Belirli bir sınıfın veya sosyal grubun siyasi platformunun, davranış kurallarının, değer yöneliminin ve sosyal idealinin teorik temelleri olan ahlak, sanat, din ve diğer sosyal doktrinler ve görüşler. 1.2 Çin'in egemen ideolojisinin inşası hakkında yaratıcı düşünmenin başlangıç noktası. Çin'in egemen ideolojisi Marksizmin gelişimi ve inşasına ilişkin çalışmaların çoğu, Marksizmin içeriğinin ve bakış açılarının zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bazı örnekler şunları içerir, Marksizmin evrensel ilkeleri ve Çin sosyalist yapısının uygulamalarının Çin'in ekonomik reformuyla nasıl birleştirileceği, gelişen Marksist ideolojinin yeni uygulamalara rehberlik etmek için nasıl kullanılacağı, Marksizmin zamanla nasıl geliştirileceği, Marksist olmayanların ve anti-Marksistlerin çürümüş fikirlerinin reformun arka planı üzerindeki etkisine nasıl direnileceği, bunlar teorisyenlerin temel önermesidir. Ancak, yalnızca Marksizmin içeriğini ve bakış açısını zenginleştirmek, Marksizmin egemen konumunun nasıl korunacağı ve pekiştirileceği, egemen ideoloji olarak Marksizmin faydasından en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı gibi sorunları çözemez. Spesifik içeriğin dışına çıkmamız gerekiyor. Marksizmin tüm toplumsal yapıyı yönetme yasalarını bilgi sosyolojisi bakış açısıyla analiz etmek ve araştırmak, Marksizmin egemen statüsünü pekiştirip geliştirebilecek ve Marksizmin egemen statü olarak faydasından en iyi şekilde yararlanabilecek gelişim modelini araştırmaya ve bulmaya yardımcı olacaktır. İdeoloji ve ideolojinin inşasını teşvik eder. Günümüzde sosyoloji esas olarak ideolojinin doğasını, işlevini ve diğer yönlerini inceliyor. Klasik eserler ideolojiyi genel araştırma nesnesi olarak ele almaz, aksine ideolojinin doğasını ve işlevini derinlemesine araştırır. Karl Marx ve Friedrich Engels'in Alman ideolojisi, Manheim Key'in ideoloji ve ütopyası, Antonio Gramsci'nin kültürel hegemonya teorisi ve Louis Althusser'in devletin ideolojik aygıtları teorisi yeni bir alanın açılmasında temel rol oynuyor. Ayrıca Sosyal Psikolojik Perspektif'in Frankfurt Okulu, İdeolojinin üretim mekanizması sorununa cevap verebilecek eşsiz bir konumdadır kuşkusuz. Batılı akademik çevreler 1960'lardan bu yana ideoloji konusunda hararetli bir tartışma yürütüyorlar. Günümüzde Daniel Bell'in İdeolojinin Sonu adlı kitabı yeni bir tartışma başlattı. Genel olarak batılı akademik çevrelerin ideolojinin doğası ve işlevi hakkındaki tartışmaları yüzeysel olarak eleştireldir. Douglas 100. North, Structure and Change in Economic History, Ekonomi Tarihinde Yapı ve Değişim, kitabında bir dereceye kadar ideolojinin evrenselliğinin altını çiziyor, ancak ideolojinin işlevinin yapıcı ve olumlu bir şekilde incelenmesine daha çok vurgu yapıyor. 1990'lardan bu yana Çin, ideolojinin evrenselliği üzerinde çalışıyor, önemli bir konu oldu. Yu ideoloji üzerine ve Song Buichang'ın çağdaş ideoloji üzerine çalışması tartışmaya büyük katkı sağladı. Zeng Yunya'nın sosyalist ideoloji çalışması ve sosyalist ideoloji gelişimi üzerine çalışma, Çin'in egemen ideolojisinin inşasını incelemek için ideoloji teorisini gerçek anlamda kullanan çalışmalardır. Ancak yukarıda adı geçen akademisyenler ideolojinin gelişimine ilişkin genel çalışmalara çok az ilgi gösterdiler. Özetlemek gerekirse, yukarıdaki iki yönün analizi, Çin'deki ideoloji inşası çalışması, ideolojinin evrensel disiplininin bilgi sosyolojisi perspektifinden araştırılmasından yoksundur. Bilgi sosyolojisi perspektifinden yapılan yabancı ideoloji çalışmaları inşadan çok eleştiriye önem vermektedir. Neyse ki, son birkaç yıldır makaleler hem eleştiriyi hem de inşayı araştırdı ve ideolojinin inşasına ilişkin stratejik düşünceyi aktif olarak ortaya çıkarmak için ideolojiyi yöneten gelişme yasasını daha da ortaya çıkardı. Modern iyileşmiş ideolojinin gelişim modeli bu araştırma konusuna ilişkin değerli araştırmalardan yalnızca biridir. Ancak bu makale yalnızca tek yönlü bir ideoloji geliştirme modeli inşa ediyor ve Marksizm Çin'in ideoloji inşasında ikinci ideoloji olarak görüyor ve Marksizmin devlet ideolojisi olmaktan çıkacağına inanıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, ideolojinin gelişiminin genel kuralından makro düzeyde ve bilgi sosyolojisi perspektifinden, Marksizmin Çin özelliklerine sahip egemen ideoloji olarak inşasını teşvik etmek için nasıl kullanılacağını bilmek hala büyük bir sorundur. Bu tez, bu fikri takip ederek üç boyutlu bir ideoloji gelişim modeli inşa edecek ve Çin'in egemen ideolojisinin bu modele göre inşası hakkında nasıl yaratıcı düşünülebileceğine dair stratejik bir fikir ortaya koyacaktır. 1.3 Hakim ideolojinin gelişim modelinin inşası. A Model üyelerinin doğrulanması, ideolojinin 3 boyutlu gelişim modeli, ideolojinin dinamik gelişim sisteminin çok boyutlu teorik açıklamasıdır. Bir ideoloji sistemi temel olarak 3 boyuta dayalı olarak gelişir, biçim, özne, yani kimin ideolojisi, ve iç yapı. Bu üç yönün analizinde ideoloji sisteminin statüsünü belirleyen spesifik unsur bulunabilir. Öncelikle ideolojinin biçimleri nelerdir? Marx ve Engels klasik anlatımlarında ideolojinin toplumsal yapıdaki temel halka olduğunu belirtmişlerdir. İlk olarak sosyal varlığın belirlediği sosyal bilincin bir yönü olarak var olur. Belirli üretkenlik koşulları altında sosyoekonomik temel ideolojinin doğasını belirler ve aynı zamanda ideolojinin ekonomik temele karşı hareketli bir tepkisi vardır. Ancak ekonomik temelin ideolojiyi hangi yollarla belirlediği ve ideolojinin ekonomik temele ne tür mekanizmalar aracılığıyla hareketli bir tepki verdiği açık değildir. Her ne kadar bu eksik halkayı sosyal psikolojiyi devreye sokarak dolduran ilk kişi Georgi Pilekanov olsa da, yine de devlet sisteminin ve ideolojinin nasıl işlediğine cevap veremiyordu. Aslında Antonio Gramsci'nin kültür hegemonyası teorisi ve Louis Althusser'in devletin ideolojik aygıtları teorisi ideolojinin kurumsallaşmış biçimini ortaya koymuştur. Dahası, kurumsallaşmış ekonominin temsili kişiliğiyle Douglas 100. North, sistematik olarak ideolojinin kurumsallaşmış işlevini tartışıyor. İdeoloji ile ekonomik kalkınma arasındaki mükemmel mekanizmayı işlem maliyeti perspektifinden başarıyla ortaya koyuyor. İdeoloji ile toplumsal yapının bazı yönleri arasındaki etkileşim yasasının daha derin anlaşılmasıyla, ideolojinin öncelikle ideolojik bir biçim olarak var olduğu ve toplumsal yapının bazı yönleriyle etkileşime girdiğinde sosyal-psikolojik veya toplumsal-kurumsallaşmış bir biçim kazandığı yargısına varılabilir. Yapı, dolayısıyla biçim açısından üç tür ideoloji vardır, kavramsallaştırılmış, kurumsallaşmış ve sosyal-psikolojik. İkincisi, ideolojinin öznesi nedir? Belirli bir sınıf ya da grubun çıkarlarının yansıması olarak kimin ideolojisi sorusu araştırılması gereken bir sorudur. Çıkarlardaki farklılık ideolojinin temel özelliğidir ve aynı zamanda çeşitli ideoloji türleri arasında ayrım yapmanın anahtarıdır. Farklı ideolojiler, farklı konulara sahip farklı çıkar gruplarına karşılık gelir. Burjuva ideolojisi ve proleter ideolojisi gibi doğası gereği farklı ideolojiler uyumsuzdur. Dahası, sosyal yapısal bir bağlantı olarak belirli bir ideoloji, gelişiminin farklı aşamalarında farklı konulara sahiptir. Ancak bu farklı konular birbiriyle uyumludur çünkü her biri geliştirme sürecindeki bir dizi konunun parçasıdır. İdeoloji, belirli paydaşlara dayanan toplumsal bilinçtir, dolayısıyla ideolojinin öznesi de paydaştır. Paydaş'ın belirli ideolojilerle temsil edilen kesinlikten kapsamlı genişlemeye kadar olan ilerlemesine göre, modern devletin farklı gelişim aşamalarındaki ideoloji farklı konulara ayrılabilir, sosyal, halk ideolojisi, bir siyasi partinin ideolojisi ve devlet ideolojisi. Son olarak ideolojinin iç yapısını analiz edebiliriz. Burada ideoloji tek bir evrensel kavram olarak değil, iç yapısını analiz etmek için verili bir ideoloji olarak kullanılıyor. Belirli bir ideolojinin iç yapısı hala karmaşık ve çok boyutludur. Bu tez ideolojinin gelişimini analiz etmeyi amaçladığından, ideolojinin gelişimini kısıtlayan ve etkileyen iç unsurlardan yola çıkarak analiz yapmak daha doğru olacaktır. Her şeyden önce özel bir ideolojik biçim olarak ideoloji, Toplumsal varlığın belirli bir grubun çıkarlarına dayalı olarak biliş, açıklama, yargılama ve görselleştirme yoluyla yansımasıdır. Bu yansıma, ideologlar ve siyasi liderler tarafından az çok sistematikleştirildikten ve teorileştirildikten sonra, çoğunlukla kavramlar biçiminde, eleştiri yoluyla toplumu sürdürmek veya yeniden inşa etmek yoluyla toplumu gerçekçi bir şekilde iyileştirmek olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla ideolojinin iç yapısı üç seviyeye ayrılabilir, değer, teori ve politika önerileri. Bu üç düzey arasında, belirli çıkarlara dayanan değer, ideolojinin ruhu ve özüdür, değere hizmet eden teori ve politik öneriler mevcuttur. Sonuç olarak, farklı ideolojileri ayırt etmek için değer esastır. Özetle ideolojinin üç boyutlu gelişim modelinin tüm unsurlarını içeren bir tablo ortaya çıkıyor. İdeoloji Biçimi Kavramsallaştırılmış ideoloji alt çizgi, kurumsallaşmış ideoloji alt çizgi, sosyal psikolojik ideoloji alt çizgi, İdeoloji konusu, devlet ideolojisi, bir siyasi partinin ideolojisi, sosyal, halk ideolojisi, İdeolojinin iç yapısı, değer, teori, siyasi öneriler, b. öğeler arasındaki korelasyon ve yol. Bu bildiride ideolojinin gelişimi, ideolojinin tüm kendiliğinden ve kaçınılmaz gelişim sürecinden ziyade, hali hazırda hakimiyet kurmuş ve aslında gelişim sürecinden geçmiş veya günümüzde veya gelecekte inşa edilecek olan ideolojiyi ifade etmektedir. Çünkü ancak ileri ideoloji ya da ilerlemesini henüz tam olarak kaybetmemiş ideoloji, ideolojinin üç boyutlu gelişme modelinde sunulan tam biçimine inşa yoluyla ulaşabilir. İdeolojinin faydası, gelişmenin yönü ve ideolojinin amacı. Şimdi çeşitli unsurlar arasındaki korelasyonu ve yolu ortaya çıkarmak ve tam bir ideoloji biçimine ulaşma sürecini anlatmak için modelin üç boyutunu analiz edeceğim. Farklı koşullar altında ortaya çıkan üç farklı form vardır. İdeolojinin başlangıç biçiminin iki durumu vardır. Belirli bir ekonomik temelin ortaya koyduğu gerçek dünyanın psikolojik yansımasından biri tomurcuklanır. Fikirler ve teoriler, sosyal psikoloji ve ideologlar ile siyasi liderlerin rasyonel ve spekülatif işlemleri yoluyla elde edilir. Diğeri ise doğrudan ideologların bilgi birikimi, miras ve yenilik süreci ve eşsiz siyasi bilinçsizliğin süzgecinden geçmesiyle oluşuyor. Teori elde edildikten sonra kavramsallaştırılan ideoloji, ideolojinin evriminin başlangıç noktası olarak gösterilebilir. Kavramsallaştırılmış ideolojide, yalnızca egemen olan kurumsallaştırılabilir ve ideoloji kurumsallaştırıldıktan sonra da faydasını görebilir. Çünkü kavram olarak ideolojiye başlangıçta yalnızca ideologlar ve politik elitler hakimdir, ancak faydası bu kavramın tüm toplumun işleyiş mekanizmasına entegre edilmesine bağlıdır. Dolayısıyla kavramsallaştırılmış bir ideolojinin kurumsallaşmasını teşvik etmek, iktidardakilerin ideoloji inşasının önemli bir parçasıdır. İdeolojinin kurumsallaşması çok boyutlu bir süreçtir ve kurumsallaşmanın örüntüsü de çok yönlüdür, teori ve ideoloji metninin, kavram, kanonlaştırılması, Kavram yayılmasının kurumsallaştırılması ve normalleştirilmesi, siyasetin ve hukuk sisteminin ideoloji yoluyla yeniden biçimlendirilmesi ve politikanın rutin bir toplumsal davranışa dönüştürülmesi bazı örneklerdir. Kurumsallaşma ideolojinin hem kavrama hem de kuruma sahip olmasını sağlar. Ancak kavramsal şiddet olarak kurumsallaşmış ideoloji, gönüllü ve rıza sorununu temelden çözmüyor. Bir kurumu ayakta tutabilmek için iktidar partisinin çok büyük bir bedel ödemesi gerekiyor ve maliyet, kurumsallaşmış ideolojinin çıkarlarını açtığında rejim bütünüyle az haline gelir. Dolayısıyla ideolojinin kurumsallaşması ne ideolojinin faydasını maksimum düzeye çıkarabilir, ne de en istikrarlı biçimini alabilir ve ideoloji gelişiminin tam biçimi haline gelmesi mümkün değildir. Bir kurumun maliyetinin düşürülmesi bir yandan kurumun tanınmasında yatmaktadır, yani anahtar rıza yaratmaktır. Öte yandan ideolojinin istikrarı kavram ve fikrin içselleştirilmesinin motivasyona, bilişe dönüşmesine bağlıdır. Tutum, kültürel karakter ve bunu insanların sorunlarla baş etmede psikolojik motivasyonu ve davranış normu haline getirmektir. Bu iki yönde sosyal-psikolojik düzeyi yansıtır. Dolayısıyla, ancak ideolojinin sosyal-psikolojik biçimini almasıyla milliyet kök salabilir ve bir ideolojinin faydasının azami düzeye çıkarılması gerçekleştirilebilir. Sosyal-psikolojik ideolojinin elde edilmesi kurumsallaşmış bir ideolojinin kurulması öncülüne dayanmaktadır ancak kurumsallaşmış ideoloji otomatik olarak sosyal-psikolojik bir ideolojiye dönüşemez. Çok büyük bir stratejik alan var, kavramsal ideoloji. Kurumsallaştırıcı ideolojinin planıdır, kurumsal ideoloji, eylemin dürücüsü olan psikolojik ideolojinin santralidir. İdeoloji, kavramsal ideolojiden kurumsallaşmış ideolojiye ve en sonunda sosyal psikolojik ideolojiye doğru gelişir, kavram, kurum ve zihniyet olarak aynı anda üç kimliğe sahiptir. Bu, ideolojinin biçiminin hareket döneminin tezahürünü tamamlar ve işte o zaman ideoloji istikrarlı ve etkili bir olgun biçime kavuşur. İdeoloji konusunun gelişiminin boyutlarına gelince, ideoloji aslında halk fikirlerinden türetilmiştir. Bu dönemde ideoloji öznesi genellikle ideologlar, aydınlar ve belirli paydaşları olan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sözcü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düzeyde ideolojinin konusu kendiliğinden ve belirsizdir ve her zaman sınırı belirsiz olan toplumsal grup bilinci olarak karşımıza çıkar. Siyasi statünün yasal olarak tanınması veya yasal garantisi yoktur. Bu aşamaya sosyal veya halk ideolojisi adı verilebilir. Sosyal veya halk çıkarlar, paydaşların sınırlarının netleştirilmesiyle daha da gerçekleştirilebilir. Yani belirli paydaşların entegrasyonu için özel bir organizasyona ihtiyaç vardır ve bu özel organizasyon modern toplumdaki siyasi partidir. Siyasi partinin kuruluşu, ideolojiye belirli bir taşıyıcı kazandırmakta ve ideolojinin öznesinin toplumsal, ya da folk olmaktan çıkıp siyasi partiye dönüşmesini beraberinde getirmektedir. Şu anda toplumsal, veya folklorik, kimliği siliniyor ve yerini siyasi parti kimliği alıyor. Siyasi partiye sızma, siyasi parti ideolojisinin oluşumunu kolaylaştırır ve ideolojinin konusundaki gelişimin ilk sıçramasını gerçekleştirir. Siyasi partinin yakın siyasi sonu iktidardadır, dolayısıyla onun ideolojik inşası iktidarda olma çabasına odaklanacaktır. Şu anda, belirli bir siyasi partinin ideolojisi ile diğer ideolojiler arasındaki ayrım çizgisi oldukça açıktır. Sınıf veya grubun çıkar analizi en önemli düşünce kalıbı haline gelir, toplumsal eleştiri ideolojinin temel teorik misyonu haline gelir ve eleştiri ideolojinin temel özelliğidir. Bir parti iktidara geldiğinde, ki bu birden fazla parti şeklinde aynı türden bir siyasi parti olabilir, ideolojisi de baskın konumdadır. Yeni elde edilen iktidar nedeniyle partinin sınıf ve çıkar grubu gibi nitelikleri değişmese de siyasi amacı ve siyasi görevi muazzam bir dönüşüme uğrar. Üstelik ideolojinin yararlılığını gerçekleştirmenin yönü ve koşulu da eskisinden çok farklıdır. Partinin bu dönüşümü bulup bu dönüşüme göre bir ideoloji inşa edebilmesi, ideolojinin istikrarlı bir statü kazanmasının ve faydasını maksimuma çıkarabilmesinin anahtarıdır. İktidar partisinin temel görevi, çıkarlarını inşa yoluyla gerçekleştirmek ve sürekli inşa yoluyla iktidarının meşruiyetini sürdürmektir. İktidar partisinin toplumsal malzemeyi seferber etmesi ve işlemesinin özelliği, en üst düzeyde bütünleşmedir. Dolayısıyla ideolojiyi daha evrensel ve uyumlu bir şekilde kurmak ve ideolojinin konularını genişletmek ideoloji inşasının temel görevi haline gelir. Bir ideolojinin öznesinin bu tür gelişimi, ideolojinin millileştirilmesi, yani devlet ideolojisinin inşasıdır. Burada devlet, belirli bir sınıfın yönetmek için kullandığı araca, yani rejime atıfta bulunmaz, çünkü bu tür ideolojinin öznesi, yönetici sınıf veya yönetici sınıfı temsil eden siyasi parti ile aynıdır, ve şu anda devlet ideolojisi siyasi partinin ideolojisidir. Siyasi parti ideolojisi, konunun genişlemesini değil, yalnızca ideolojinin statüsünü değiştirir, dolayısıyla ulusal bir sorun yoktur. Siyasi partiden veya temsil ettiği sınıf veya çıkar grubundan daha fazla biçim elde edebilmek için ideoloji konusunun, uluslararası ilişkilerin ana gövdesi olan ulusal devlet perspektifinden genişletilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu fark, farklı ulus devletler arasında çıkar çatışmasına dönüşüyor. Bu dönemde iddia edilen devlet çıkarları ulusal çıkarlara daha çok benzemekte ve egemen sınıf parti çıkarlarından farklılaşmaktadır. Bu anlamda iktidar partisinin çıkarları ile ulusal çıkarlar arasındaki tutarlılık, iktidar statüsünün meşruiyetini doğrudan belirlemektedir. Dolayısıyla siyasi partinin ideolojisinin ulusallaşma derecesi, meşruiyet derecesine tekabül etmektedir. Uluslararası ilişkilerin ana gövdesi olarak, yönetici sınıfın aracı olarak değil, ulus devlet, çıkarlar için en geniş bütünleştirici alana sahiptir. Siyasal ideoloji ancak ulusal düzeyde evrenselliği genişletip uyumluluğu geliştirebilir ve sınıf mücadelesi, şiddetli devrim ve sınıf ve grup kimliğini yansıtan diktatörlük odaklı bir ideolojiden, vatanseverlik, sosyal adalet, sosyal adalet, sosyal adalet odaklı bir ideolojiye dönüşebilir. Demokrasi, insan hakları ve ulusal kimliğini temsil eden insanlar, özne gelişimi boyutunda siyasal ideolojiden devlet ideolojisine ve ideolojinin olgun biçimine sıçramayı ancak bu şekilde başarabilir. İdeoloji bu gelişme sırasında kullanışlılığını arttırır ve daha uzun süre canlılık kazanır, Dolayısıyla iktidar partisinin ideolojisinin öznesini siyasi parti ideolojisinden devlet ideolojisine doğru geliştirmek iktidar ideolojisinin inşasının temel yönelimidir. İdeolojinin iç yapısının gelişimi boyutunda öncelikle ideolojinin çok düzeyli bileşik bir kavram sistemi olduğunun farkına varmamız gerekir. Belirli bir sosyoekonomik temelle içsel olarak ilişkilendirilen tüm kavramlar ideolojinin niteliklerini içerir, ancak tüm kavramlar tam olarak ideoloji değildir. İdeoloji olarak kavramların üç şeye sahip olması gerekir, değer, teori ve siyasi öneri. Ve beşeri ve sosyal bilimlerdeki çoğu alan ilk olarak teori biçiminde ortaya çıktı. Her ne kadar ideolojik niteliklerinden tamamen sıyrılamasalar da, net bir değer ve politik önerinin gelişmesiyle doğrudan ideoloji olarak var olabilirler. Bu, teorinin ideolojikleştirilmesidir. Örneğin, Frederick August von Hayek, Milton Friedman ve Robert Lucas gibi iktisatçılar tarafından kurulan neoliberal ekonomiyi ele alalım. İdeoloji niteliğini de tamamen ortadan kaldıramıyorlar ama Washington mutabakatı ile ideolojikleşmeyi başararak uluslararası tekelci kapitalist bir ideoloji haline geldi ve ideoloji olarak işlevini yerine getiriyor. Yani ideolojinin iç yapısının gelişimi, üç unsurun oluşumuyla değil, aralarındaki ilişkinin dönüşümüyle ilgilidir. Üç unsurun oluşumu, bir ideolojinin iç yapısının gelişiminin yalnızca başlangıç noktasıdır. Bir bilgi ve kavramlar sistemi olarak belirli bir ideoloji, felsefe, hukuk, ahlak gibi çeşitli teori ve kavram biçimlerini içermelidir. Yani farklı ideoloji, yukarıda bahsedilen çeşitli teori biçimlerini içermelidir. Bunlar sırasıyla değerlere, teorilere ve politikalara aittir, bir çeşit teori birden fazla düzeyde ortaya çıkabilir. Ve üç seviye arasındaki farklı ilişkiler, düzenlemeler ve kombinasyonlar farklı yapılar oluşturur ve dolayısıyla farklı işlevsellik ve faydaya sahiptir. Çok sayıda olası form arasında iki temel yapı vardır. Birincisi, bu üç düzeyin örtüştüğü, teorinin siyasi öneri biçiminde ortaya çıktığı ve değerin tam bir ifadesi haline geldiği tek bir durum yarattığı zamandır. Şu anda, belirli politika ve teoriler, değerlerle örtüşen temel ideoloji haline geliyor. Bu tür bir yapının eşmerkezlilik, birlik, ayrıcalıklılık ve dogmatizm gibi nitelikleri vardır ve buna karşılık gelen işlev, toplumsal kaynakların tamamı yerine, çekirdek sosyal kaynakları harekete geçirme kapasitesine sahiptir. Bununla birlikte, yüksek seviyedeki tek düzelik, gelişimi sırasında kendi içinde tutarlılık, uyumluluk ve esneklik eksikliğine yol açmaktadır. Aslında hem politika hem de teori dinamiktir, ancak değerin bir nihailik duygusu vardır. Bu tür çatışmalar çoğu zaman gerginlik ve istikrarsızlıkla sonuçlanır. Bu tip, geleneksel toplumdaki çeşitli alanları birleştiren toplumsal yapıya karşılık gelir. Toplumsal yapının çeşitli alanları birleştiren geleneksel bir formdan, çeşitli alanları ayıran modern bir forma dönüşmesiyle birlikte, ideolojik yapının da modern formuna ulaşabilmesi için dönüşümü buna göre gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yani teori, değer ve politikaların makul bir şekilde ayrılması, kendi konumlarına dönmeleri ve birliklerini sürdürmeleri sağlanmalı, böylece kendi alanlarında kendi özelliklerine ve gelişim yasalarına göre gelişebilmelidir. Bu tür bir yapı, dağılma, çeşitlilik, açıklık ve özümseme gibi niteliklere sahiptir ve buna karşılık gelen işlev, tüm sosyal kaynakları entegre etme yeteneğine sahiptir. Gelişimi aynı zamanda daha fazla tutarlılığa, uyumluluğa ve esnekliğe sahiptir. Böylece ideolojik yapının dönüşümü, ideolojinin gelişiminin makul yönünü ortaya koymaktadır. C. İdeolojinin üç boyutlu gelişim modelinin kısa bir özeti ideolojinin biçimi başlangıçtaki kavramsal ideolojiden başlayıp daha sonra kurumsal ideolojiyi, sosyal psikolojik ideolojiyi kazandığında, konusunun gelişimi sosyal, halk, ideolojisinden siyasal ideolojiye değişir. Ve daha sonra bir devlet ideolojisine dönüşüyor. İç yapısı değer, teori ve politikanın birleşiminden bunların ayrılığına dönüşüyor. Dinamik bir gelişimsel sistem olarak ideoloji, olgun ve eksiksiz biçimine ulaşır. Durumu daha istikrarlı ve temsil gücü daha geniştir. Daha iyi sosyal entegrasyon yeteneği, çıkar koordinasyon yeteneği ve kendi gelişiminin esnekliğini elde eder. Ve aynı zamanda faydasını da en üst düzeye çıkarır. İdeolojik sistemlerin ancak üç boyutun koordineli gelişimi yoluyla optimize edilebileceğini belirtmek gerekir. Herhangi bir yöndeki gecikme ideolojinin tüm durumunu etkileyecektir. Aşırı durumlarda ideolojik sistemin bozulmasına bile yol açabilir. Örneğin, belli bir çıkar grubunun belli bir zaman ve mekanda ürettiği ideolojinin, devlet ideolojisine evrilmemesi ve sosyal-psikolojik düzeyde yapısal bir dönüşümün ve bunun ulusal karaktere dönüşmesine tek yönlü vurgunun olmaması, bu durumun ideolojinin çarpıtılmasına yol açabilir faşizmin, nazizmin, militarizmin durumu buydu. 1.4 baskın ideoloji geliştirme modelinin fayda testi ve ampirik analizi. Bir teorinin canlılığı olguyu açıklama yeteneğinde ve soruna çözüm bulma yeteneğinde yatmaktadır. Şimdi ideolojik alandaki bazı olguları açıklamak için daha önce oluşturulan ideolojinin üç boyutlu gelişim modelini kullanacağım ve bu modelin geçerliliğini test edeceğim. A Konfüçyüsçülüğün süper istikrarının altında yatan nedenler Konfüçyüsçülük neden Çin tarihinde meşru, baskın bir ideoloji olarak binlerce yıl varlığını sürdürebildi. Feodal toplum çöküp hakim konumunu kaybettikten sonra bile hala toplumda kök salmış ve mevcut hakim ideolojiyi nasıl büyük ölçüde etkilemiştir. Bu iki sorunla ilgili olarak, ilki için ortodoks bir açıklama, bir ideoloji olarak Konfüçyüsçülüğün Feodal toprak ağası sınıfının çıkarlarını temsil eden ve Çin feodal toplumundaki küçük ölçekli köylü ekonomisinin üretim ihtiyacını yansıtmasıdır. Ekonomik temele uygun ideoloji. Dolayısıyla Konfüçyüsçülük feodal üretim tarzının devamı olarak var olur. İkinci sorunun açıklamasına gelince, ideoloji göreceli olarak bağımsızdır. Dolayısıyla yükselişi ve düşüşü ekonomik temelin değişmesiyle tamamen senkronize olmuyor. Bu açıklama yanlış değil ama değerli hiçbir şey sunmuyor. Aslında Konfüçyüsçülüğün bu kadar istikrarlı olmasının nedeni kurumsallaşma ve sonrasında psikolojikleşme sürecinden geçmiş olmasıdır. Konfüçyüsçülüğün Batı Han ve Doğu Han hanedanlarından bu yana yönetici sınıfın ideolojisi olarak kurulması statü istikrarı inşasının sadece başlangıcıydı. Güney Song Hanedanlığında, Konfüçüs klasikleri kanon haline geldikten, Konfüçüs bir aziz haline geldikten ve Konfüçüs ilkeleri imparatorluk Kamu Hizmeti sınavına dayalı eğitim sisteminin ve siyasi hukuk sisteminin bir parçası haline geldikten sonra, Konfüçüsçülük sembolü birbirine bağlayan bir mekanizmanın inşasını başardı. Üst tabakanın kurulması ve alt tabakanın kültür pratiği. Bunu yaparken kurumsal ideolojinin olgun bir biçimi haline geldi. Bu düzeyde gelişen ideoloji, devletin siyasal iktidarıyla bağlantı kurarak, yani ideolojik devlet aygıtının kurulmasını sağladı. Ancak bu biçim hala rejime bağımlılıktan kurtulamadı. Konfüçyüsçülüğün kurumsallaşmasının tamamlanması, onun istikrarını ve yetiştirme prosedürlerini norm olarak tesis etti. Daha sonra insanların sosyalleşmesi kurumsal Konfüçyüsçülüğün kültür pratiğiyle bütünleşti ve bu da onu teşvik ederek sosyal-psikolojik düzeye dönüştü. Konfüçüsçü düşünce, değerler, duygular, gelenekler ve diğer yönler ulusal karakterin temel özü haline geldi ve Çin halkının sorunlarla baş etme motivasyonu ve normu haline geldi. İşte bu anda konfüçüsçü ideoloji, kavramsal ideoloji, Kurumsal ideoloji ve sosyal-psikolojik ideolojiden oluşan üç kimliği aynı anda somutlaştırdı ve istikrarlı ve etkili bir varoluş biçimine kavuştu. Konfüçyüsçülüğün süper istikrarının altında yatan neden budur. B. Kültür devriminin patlak vermesinin gizemi. Kültür devrimi ilk olarak ideolojik bir olay olarak patlak verdi. Ancak kültürel boyuttaki devrim daha sonra siyasi bir harekete dönüştü. Bunun arkasında yatan sebep ne? Bu soruya uzun zamandır standart bir ders kitabı cevabı verilmiştir. Bu tez sadece bilgi sosyolojisi perspektifinden kısa bir analiz sunmayı amaçlamaktadır. Bu tezde sunulan ideolojilerin stereoskopik gelişim modelinden, kültür devriminin siyasi devrime evrilmesinin aslında bir siyasi partinin ideolojisinin buna karşı bir karşıtlık olarak ulusal bir ideolojiye evrilmesinin gerekliliğini doğruladığı görülmektedir. Örnek Sosyalist bir ekonomik sistem ve hükümetin kurulmasının ardından Çin Komünist Partisi, devrimci bir lider ve iktidarı ele geçiren bir kişiden, bir inşaat liderine ve uzun vadeli bir valiye dönüştü. Bu arada ideolojik işlevleri de bu eğilimi takip etti. Siyasi partinin ideolojisi, ana akım ideolojiyi yaygınlaştırmak ve toplumsal kaynakları tam anlamıyla bütünleştirip harekete geçirmek amacıyla ulusal bir ideolojiye dönüştü. Ancak ekonomik temelin ulusal kurum ve ideoloji üzerindeki belirleyici etkisi nihai bir şekilde anlaşılamamıştır. Aslında ilişki, çok düzeyli ve çok yönlü karmaşık bir ilişki yerine, kısmen ve mekanik olarak birebir, doğrudan ve tek yönlü bir ilişki olarak yorumlandı. Sonuç olarak halkın demokratik diktatörlüğü, proletaryanın ideolojik ve kültürel diktatörlüğüne dönüştü. Daha sonra bu tür bir diktatörlük ideolojik ve kültürel yapının özü, hatta tamamı olarak kabul edildi. Kültür ve ideolojinin nesnel gelişim yasası tamamen ihmal edildi. Bu tür bir bakış ve uygulama, bir siyasi partinin ideolojisinin özelliklerindeki farklılaşmayı güçlendirmiştir. Bununla birlikte, aynı zamanda, siyasi partinin ideolojisinin ulusal bir ideolojiye doğru evrimini engelleyen ulusal ideolojinin özelliklerinin bütünleşmesini de kısıtladı. Devletin yönetme ve diktatörlük işlevi o kadar genişledi ki, yönetim işlevi ezildi. Aynı şekilde, devleti yönetme işlevine hizmet eden sınıf karakteri ile kültür ve ideolojinin yumuşak devlet aygıtı özelliği mutlaklaştırılmış, ancak devlet yönetimi işlevine hizmet eden toplumsal manevi kaynak niteliği tamamen ihmal edilmiştir. İdeolojinin öznel gelişimi siyasi parti düzeyinde daha fazla ilerlemedi. Sonuç olarak, ideolojik inşa tamamen siyasi partinin ideolojisinin sınıf, devrim ve siyasi iktidar gibi temel önermeleriyle ilgiliydi. Bu gidişat şüphesiz sınıf mücadelesine dayalı bir önceki siyasi devrime yol açacaktır. c. Batılı ülkelerde ideolojinin seyreltilmesinin ve çeşitlendirilmesinin sırrı. Çin ve Batı ülkelerindeki ideolojiden bahsederken insanlar sıklıkla yanlış anlamalara kapılıyor. Çin'de her yerde ideoloji propagandası yapılıyor gibi görünüyor. Üniversitelerdeki ideolojik ve politik derslerin bile Politbüro Daimi Komitesi üyeleri tarafından incelenip onaylanması gerekiyor. Batılı ülkelerde ideolojik inşadan bahsederken daha az gerilim yaşanıyor. Hatta bazı insanlar burada ideolojik yapılanma diye bir şeyin olmadığına inanıyor. Akademik araştırma, özgürce gelişmesi için kendisine verilen alan nedeniyle başarılıdır. Çeşitli siyasi partilerin farklı ideolojileri de sırayla iktidara geliyor. İdeolojideki liderliklerini kaybetme konusunda endişelenmiyorlar mı? Bunun arkasındaki sır nedir? İdeolojilerin stereoskopik gelişim modelinde ideolojinin yapısal dönüşümünün ortaya koyduğu kurallara göre, İdeolojinin farklı iç yapıları farklı işlevlere yol açmaktadır. İki temel yapıda değerler, teoriler ve politikalar ayrıdır ve her birinin kendi rolü vardır. Yapısal stilin özellikleri arasında dağılabilirlik, çeşitlilik, açıklık ve özümsenebilirlik yer alır. İlgili işlevler, sosyal kaynakların bir bütün olarak entegrasyon yeteneklerini gösterir. Bu tür işlevlerin geliştirilmesi de daha tutarlı, uyumlu ve esnektir. Yüzlerce yıllık gelişimin ardından Batı'nın ideolojik yapısı, temelde hala kapitalist ideoloji olmasına rağmen, uzun süredir modernleştirilmiştir. Batı ideolojik sistemlerinde değerler, teoriler ve politikalar ayrıştırılmış, iç uyum bağımsızlığa dayalı tutulmuştur. Farklı zaman dilimlerinde birçok teori, okul ve fikir ortaya çıkmıştır ve bunların çoğu çelişkili veya zıttır. Ancak bu teoriler her zaman özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi ana akım batılı kapitalist değerlerle aynı doğrultudadır. Örneğin, serbest rekabet ekonomisinden gözlemlenebilecek bazı temel değerler arasında, yönetici kontrol ve denge teorisi, düzene değer veren kural ve hukuk ruhu ve kişiliği teşvik eden bir sosyal atmosfer yer alır. Bu üç faktörün birbirinden ayrılması nedeniyle akademik teorilerdeki değişiklikler değerler arasında gerilime yol açmamaktadır. Dolayısıyla akademik başarının arkasında yatan ideolojideki bu uyumdur ve farklı partilerin görünüşte farklı ideolojileri, özünde, ideallerini farklı açılardan gerçekleştirmeyi amaçlayan politikalarındaki farklılıklardan ibarettir. Batı kapitalist ideolojisinin kendi içinde tutarlılığı, uyumluluğu ve esnekliği, İç yapısının modernize edilmiş inşasından kaynaklanmaktadır. Bu tür bir yapı, olgunlaşmış sistem ve esnek yapılanma nedeniyle sulandırılmış ve çeşitlenmiş bir ideolojinin fantastik görüntüsünü sergiliyor. 1.5 Çin'in baskın bir ideoloji inşa etme stratejisi Bu tez, ideolojilerin stereoskopik bir gelişim modeli oluşturmak yerine, Çin'in egemen bir ideoloji inşa etme stratejisini daha iyi anlamak için, Açık bir sosyal kavram sistemi olarak ideolojinin gelişiminin doğasında var olan çok yönlü kuralları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu tezde sunulan, ortaya çıkan, modele göre, egemen ideolojilerin inşasında düşünce yeniliğini sağlamak için Çin'in üç stratejik eğilime önem vermesi gerekmektedir. a. Çin'in egemen ideolojisini aynı anda bir kavram, bir kurum ve bir zihniyet olarak inşa edin. İdeolojinin kavramdan kuruma, oradan da zihniyete doğru gelişimi mekanik ya da tek yönlü bir süreç değildir. Aslında bu, eşmerkezli daireler gibi karmaşık bir genişleme sürecidir. Yani ideolojinin kurumsallaşmasının kavramsallaştırma sürecinin tamamlandığı noktada başlaması gerekmiyor. Ayrıca ideolojinin bir zihniyet olarak kurumsallaşma süreci tamamlandığında mutlaka işlemeye başlaması söz konusu değildir. Bu, üçlü kimliğin inşasının basitçe üç formu birer birer genişleterek anlaşılmaması gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine bu üç kimliğin dengesine, koordinasyonuna ve birbirine bağlanmasına önem verilmelidir. Dolayısıyla bu modele göre Çin'in egemen ideolojisinin üçlü kimlik inşası, yalnızca yeni bir inşayı değil, aynı zamanda yeniden yapılanmayı da içeriyor. Bir ideoloji olarak Marksizm, Kavram olarak ilk kez Çin'de ortaya çıktı. 1949'dan sonra sosyalist dönüşüm başladı ve daha sonra tamamlandı ve sosyalist sistem kuruldu. Bu süreçte Marksizm, devlet iktidarının korunması ve geliştirilmesiyle öncü konumunu kurmuştur. Daha sonra kurumsallaşmaya başladı. Teorilerde yetkin olan profesyonel ideologlar veya politikacılar sonuçta ideolojinin pratik faydasını fark edemiyorlar. Bunun yerine halkın ideolojik pratiği yoluyla gerçekleşir. Dolayısıyla Marksizmi kurumsallaştırmanın temel içeriği haline geldi ve Marksizmi seçkinlerden kitlelere kadar herkes için popülerleştiren tutarlı bir mekanizma inşa etti. Bunun üzerine çeşitli gerici propaganda örgütleri ve yayınları ortadan kaldırıldı, yabancı fonlar ve dini gruplar tarafından desteklenen kültür ve eğitim kurumları devralındı, eski eğitim yeniden düzenlendi. Bu temelde Marksizm, Marksizm teorilerinin ders kitaplarına konulması, kadro ve yetenek seçim sisteminde Marksizmin bir standart haline getirilmesi, okullarda ve parti ve gençlik birliği örgütlerinin farklı düzeylerinde Marksist eğitimin standartlaştırılması gibi bir dizi önlemle nihayet bir kurum olarak ortaya çıktı. Ve ulusal siyasi ve hukuk sisteminin Marksist değerlere göre reform edilmesi. Şu ana kadar kurumsallaşmış Marksizm zaten Çin'de başarılı olmuş ancak mükemmel olmaktan çok uzaktı. Yeniden yapılanma için hala çok yer var. Çin'in açık kapı politikalarının başlamasından bu yana Çin'in sosyalist ekonomik işleyişinde ve siyasi yaşamında derin değişiklikler yaşandı. Marksizm de kavram olarak bu dönemde büyük ilerleme kaydetti. Ancak geleneksel planlı ekonomi bağlamında inşa edilen kurumsallaşmış Marksizmi reforme etmek için yeterli çaba gösterilmedi. Şu anda, Çin'in önde gelen ideolojisi olan Marksizmin kontrolü ve eğitimi çoğunlukla devlet gücü tarafından destekleniyor ve korunuyor, bu da onu büyük ölçüde devlet gücüne bağımlı kılıyor. Ana akım kanal, ana akım tema, ana akım medya ve partinin sözcüsü gibi kavramlar, İdeolojinin aktarımı ve eğitimi konusundaki statükoyu sezgisel olarak yansıtır. Kurumsallaşmış Marksizmin işleyiş mekanizmasındaki bu Sovyet paradigması aslında planlı ekonomi ve tecrit günleri bağlamında ideolojik aktarım ve kontrol açısından avantajlıydı. Ancak ekonomik geçiş, sosyal dönüşüm ve küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte insanların ideolojileri eşi benzeri görülmemiş bir şekilde çeşitleniyor. İnsanların ideolojilerini daha fazla faktör etkilemiş olabilir. Daha fazla bilgi kaynağı ve iletim yolu ortaya çıktı. Ana akım olarak adlandırılan şey artık tamamen verici tarafından belirlenmemektedir. Çoğu durumda, artık aslında izleyici tarafından belirleniyor. Ana akım aktarılabilirliği artık büyük ölçüde zayıflamıştır. Geleneksel Marksist eğitim mekanizması, ana taşıyıcıları olarak kemikleşmiş okul eğitimini, Oldukça standartlaştırılmış medyayı ve hiyerarşik parti ve gençlik birliği örgütlerini kullanır. Bu mekanizma, piyasa ekonomisinin ihtiyaçlarını ve piyasanın açık koşullarını karşılamakta giderek yetersiz kalıyor ve acilen değişmesi gerekiyor. Artık kurumsallaşmış Marksizmi reforme etmek ve yeniden inşa etmek için ideolojinin inşasında önemli halka haline gelmelidir. Kavramsal düzeyde yenilik veya kurumsal düzeyde mükemmellik ne olursa olsun, nihai fayda, insanların uygulamalarına rehberlik ederek gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla Marksizmi toplumsal bir zihniyet olarak inşa etmek, Marksizmin üçlü kimliğini inşa etmedeki anahtar süreçtir. Belirli bir değeri bilmek ve anlamak ile onu kabul etmek ve tesis etmek tamamen farklı iki husustur. Kavram ve düşünce, ancak motivasyon, bilgi, tutum, kültürel karakter ve insanların davranışlarının dinamiği gibi asosyal psikolojik düzeyde içselleştirildiği takdirde insanların uygulamalarına etkili bir şekilde rehberlik edebilir. Bu inşaat aşamasında operasyonumuza rehberlik edecek spesifik bir stratejik önlem oluşturmadık. Bu nedenle, kurumsallaşmış Marksizm uzun süredir yerleşik olmasına rağmen, Önceki Marksizm eğitim mekanizmaları Marksizmin sosyal psikolojik bir temel üzerine inşasını ihmal etmişti. Sonuç olarak ideoloji yalnızca bir formalite ve sahte politikadır. Siyasi eğitim ve propaganda da hareketlerin ve telaşın yüzeyinin altındaki uyumsuz psikolojik alt akıntıdır. Bu ikili sosyal kişilik, eski ideoloji içinde biriken sosyal psikolojiyi, Teori kisvesi altında insanların pratiklerine yön veren derin bir güç haline getirmektedir. Teorilerin anlayış ve bilgisi kolayca değiştirilebilir, ancak bir düşünce biçimi, duygu ve irade, değer sistemi ve gelenekler olarak bilinçsizce yansıtılan içselleştirilmiş milliyet köklüdür. Bu nedenle Marksizmin Çin'de kök salmasının anahtarı, Marksist milliyetin sosyal-psikolojik düzeyde inşa edilmesidir. Burada çok önemli bir stratejik nokta var, Marksizmi geleneksel Çin kültürel pratiklerine ve modern kültürel tüketime taşımak için Marksizm, geleneksel Çin ulusal karakteri ve modern kültürel kişilik arasında tutarlı ve etkileşimli bir mekanizma inşa etmek. Marksist ideolojinin hakim konumu, ancak kavram, kurum ve zihniyet olarak üçlü kimliklerin birbiriyle etkileşime girmesi ve uyumlu bir gelişme sağlaması durumunda, azami düzeyde kullanılmasında derin köklere sahip olabilir. B. Çin'in önde gelen ideolojisinin millileştirilmesini ilerletmek ve modern anlamda ulusal ideolojiyi inşa etmek. Bu tezdeki analiz modeline göre Marksizm, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşundan sonra toplumsal bir ideolojiden siyasal bir ideolojiye dönüşmeye başlamıştır. Bu dönemde Marksist ideolojinin konusu, sınırları belirsiz bir ideolojiden, sınıf ve grupları net bir şekilde ayıran bir ideolojiye dönüştü. Bu dönüşüm süreci, Marksist ideolojinin üç içsel düzeyinin, değerler, teoriler ve politikalar, siyasi partinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürülmesini ve aynı zamanda toplumsal bilincin partinin kapsamına göre dönüştürülmesini içeren iki yönlü bir yapıdır. Siyasi partinin, sınıf, devrim, devlet iktidarı, disiplin gibi, daha Marksist olması. Çin Komünist Partisi iktidarı ele geçiren bir güçten bir valiye dönüştü ve partinin ideolojisi Marksizmi baskın ideoloji haline getirdi. Ancak bir partinin ideolojisinin rolündeki değişiklik, onun doğrudan ulusal ideolojiye dönüşmesini sağlamaz. Dolayısıyla Marksist ideolojinin konu kapsamı otomatik olarak ulusa kadar uzanmıyordu. İktidara geldikten sonra parti ideolojisinin ayrıcalıklılık ve önem gibi doğal özellikleri hala devam etti, dolayısıyla bu ideolojinin yönlendirdiği toplum hala çatışmalar ve siyasi mücadelelerle karışıktı. Modern bir ülkenin önde gelen ideolojisi kesinlikle millileştirilmiş bir ideolojidir. Çin'in egemen ideolojisinin inşasında parti ideolojisinden ulusal ideolojiye doğru evrimi gerçekleştirmek Çin'in kaçınılmaz tercihidir. Reformdan önce Marksizm esas olarak partinin ideolojisi olarak ortaya çıkıyordu. Hakim ideoloji çoğu durumda sınıf, devrim ve devlet gücü gibi temel kavramlar olarak ortaya çıktı. Partinin ideolojisi olarak Marksizmin millileştirilmesi, Marksist siyasi değerlerin, teorilerin ve politikaların millileştirilmesinin yanı sıra vatanseverlik, ulusal canlanma, sosyal adalet gibi ulusal çıkarlara dayalı sosyal kavramların Marksist yönelimini içeren iki yönlü bir yapıdır. Toplumsal düzen, demokrasi, özgürlük, insan odaklı ruh, insan hakları ve hukukun üstünlüğü. Spesifik olarak konuşursak, bir yandan Marksist değerler, teoriler ve politikalar, Çin'in modernleşmesine, genel ulusal gücün geliştirilmesine, halkın zenginleştirilmesine ve devletin güçlendirilmesine, Çin ulusunun büyük bir şekilde gençleştirilmesinin gerçekleştirilmesine ve iyi bir refah inşasına uyarlanmalıdır. Toplumun her yönüyle dışında, tek kelimeyle Çin'in ulusal çıkarlarını öne çıkaran ulusal düzeyde bir yapı olmalıdır. Öte yandan vatanseverlik, milli diriliş, sosyal adalet, toplumsal düzen, demokrasi, özgürlük, insan odaklı ruh, İnsan hakkı ve hukukun üstünlüğü gibi Marksist fikirlere de hakim ideolojide ön planda yer verilmelidir. Reformdan bu yana Çin'in egemen ideolojisinin millileştirilmesi süreci ilk sonuçlarına ulaştı. Tek ülke, iki sistem, adil rekabet, hukukun üstünlüğü, insan odaklı ruh, insanın her yönüyle gelişmesi gibi kavramlar giderek içselleştirilmiş ve tüm toplumsal sınıfların ve siyasi güçlerin paylaştığı ulusal ideoloji haline gelmiştir. İnsan haklarının anayasaya dahil edilmesi ve Çin'in barışçıl yükselişi gibi yeni tedbirler ve yeni kavramlarda ulusal ideolojinin çağrışımını zenginleştiriyor. Bu arada, Çin Komünist Partisi'nin doğa tanımında yer alan iki öncü şeklindeki özel tanımlama, onun hem teoride hem de pratikte millileştirme ilimini de yansıtıyor. Kısacası ideolojinin millileştirilmesi toplumsal kaynakların en geniş ölçüde bütünleştirilmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda ideolojisinin en istikrarlı konumda olmasını ve en geniş ölçüde uygulanmasını sağlamak için iktidar partisi için en geniş ve en sağlam meşruiyet zeminini arıyor. Bu nedenle, günümüzde egemen bir ideolojinin inşası, ideolojinin gelişimsel kurallarına uymaya, Reformdan bu yana ideolojinin ulusallaştırılmasına ilişkin yararlı deneyimi özetlemeye ve ideolojinin ulusallaştırılmasını teşvik etme konusunda inisiyatif ve proaktif bir tutum sergilemeye dayanmalıdır. C. Çin'in önde gelen ideolojisinin yapısında modern bir dönüşümün sağlanması. Geleneksel ideolojik yapıda ideolojinin üç unsuru yani değerler, teoriler ve politikalar birlik halindedir. Reform öncesi Çin'in egemen ideolojik yapısı temelde bu kalıptaydı. Üç Kızıl Bayrak, Halk Komünü, Genel Çizgi, Planlı Ekonomi ve hatta kamu mülkiyetindeki işletmelerin işleyişiyle bilinen büyük ileri atılım, aslında politikalar kategorisine giriyordu. Değerlerin, teorilerin ve politikaların örtüşmesi nedeniyle bu politikalar aynı zamanda değerlere yönelik ideolojinin de temel içeriği haline geldi. Politikalardaki ayarlamalar ve hatta değişiklikler suçsuzdur. Oysa aslında politikaların herhangi bir şüphesi, eleştirisi, hatta inkarı, kişinin tüm egemen ideolojik sisteme karşı şüphesi, eleştirisi veya olumsuzluğu anlamına geliyordu, yumuşak devlet aygıtına meydan okumak anlamına geliyordu ve meydan okuyan doğal olarak devletin hedefi haline geliyordu. Diktatörlük Teorik araştırmalarda farklı teorilerin argümanları hem ideolojik hem de bilimsel olabilir. Ancak en önemli olan, bir tartışmanın ideolojik temele mi yoksa çıkarlara dayalı değerlere mi odaklandığıdır. Ancak belki de üç ideolojik yapısal unsurun birliği nedeniyle, teoriler kategorisine konulması gereken düzenli bilimsel argümanlar, çoğu zaman temel ideolojik anlaşmazlıklara yükseltildi ve daha sonra siyasi mücadeleler için çarpıtıldı. Felsefede Yang Ziyan Zen'in ikinin bir de kombinasyonu teorisi, ekonomide San Jifang'ın kar varsayımı liderlik teorisi ve tarihte Cien Bozan'ın imtiyaz politikası teorisi gibi bazı argümanlar uyandırıldı. Tartışmalar, bu tartışmalar aslında sıradan akademik olaylardan ibaretti ama tarihte siyasi olaylar olarak yer aldılar. Ayrıca teori ve değerlerin örtüşmesi nedeniyle, belirli nesnelerle belirli çıkarımlarla oluşturulan bazı teorilerde doğal ve ideolojinin özü olarak görülmüş ve bu nedenle tartışılmaz nihai gerçekler olarak kabul edilmiştir. İdeolojinin iç yapısının bu birliği, dogmatik özelliklerini, dışlayıcılığını ve yalıtılmışlığını göstererek tüm ideolojik sistemi merkezileştirir, basitleştirir ve sağlamlaştırır. Bu katı yapının eksiklikleri vardır. Belirli koşullarda oluşturulan politikalar ve belirli teoriler, tarihsel koşullardaki değişiklikler nedeniyle uygulanma mücadelesi verdiğinde, bu çatışmanın tüm ideolojik sisteme yayılması kuvvetle muhtemeldir. Sonuç olarak, ne politikalar ne de teoriler zamanla düzeltilmiyor ve yenilenmiyor. Tanzimatın uygulanmasında büyük bir ideolojik direniş yaşanmıştır ve hakim ideolojinin bu katı yapısı bunun temel nedenlerinden biridir. Aslında reformun ilerlemesiyle Deng Xiaoping, egemen ideolojinin bu katı yapısının farkına vardı. Onun ortaya attığı tartışmasızlık düşüncesi gerçekten de büyük bir yaratımdı. Buradaki tartışma dışı, akademik tartışmaya izin verilmediği veya desteklenmediği anlamına gelmez, ne değerlerin yol gösterici işlevini, ne de karar verme bilimini ihmal etmek anlamına gelir. Bunun yerine, ulusal politikaların uygulanmasında gecikmelere yol açabilecek doğa ve öz gibi değerlerle ilgili sorunlara sıklıkla karışmaktan kaçınmak için belirli teorileri değerlerden ve politikalardan ayırmaktır. 3 ideolojik unsurun makul ayrımını gerçekleştirmek ve bu üç ideolojik unsurun makul ayrımını gerçekleştirmek için dengin icat ettiği tartışmasızlık düşüncesinden ilham almalı ve ideolojik değerleri, teorileri ve politikaları kendi konumlarında tutmalıyız. Göreceli bağımsızlığın gelişimsel modelinde dinamik birlik. Egemen ideolojideki bu dönüşümü gerçekleştirmek için öncelikle Marksizmin egemen ideolojisinden yüce fikir ve nihai değerin birlikte oluşturulabilecek en temel içeriğini çıkarmalıyız. Buradaki yüce fikir ile nihai değer farklıdır. Onlar nihai ve istikrarlıdırlar ve egemen ideolojinin kalbi ve ruhudurlar. Marksist değerler, insanın yavaş yavaş kendisini doğal kölelikten ve toplumsal kölelikten kurtarması, insani kurtuluşu ve insani kurtuluştan kalkınmayı başarması, özgür bir ülkeye erişimi olan özgür bireylerden oluşan bir topluluk oluşturması gibi, yüce ve nihai duygusuna sahip olup, sosyalist ideolojide yüce fikirler ve idealler kategorisine girmektedir. İkinci olarak, teorilere ve politikalara yenilik ve gelişme için yeterli alan vermeliyiz çünkü bunlar en üstün veya nihai değildir. Üçüncüsü, teorik yenilik, kurumsal tasarım, politika uygulaması ve kamuoyunu yönlendirmenin başlangıç noktası, ilkesi ve dayanağı olarak yüce fikirleri ve idealleri kullanmalıyız. Teorileri ve politikaları ne yüce fikirler ya da idealler ile karıştırmamalı ne de yüce fikirin değerli rehberliği olmadan onlardan vazgeçmemeliyiz. Ancak bu şekilde ideolojik iç yapıların modern bir dönüşümünü başarabilir ve egemen ideolojik sisteme kendi içinde tutarlılık, uyumluluk ve esneklik kazandırabiliriz. O zaman dinamik istikrar ve kalıcı canlılık elde etmek için sosyal entegrasyon ve çıkar koordinasyonunda daha yetenekli olacağız. 2- Çin ulusunun ruhunu ve kültürünü tanıtmak. 2.1 Bütün ulusun kültürel bilincini geliştirmek. Kültürel bilinç Profesör Fei Ziya Oton tarafından defalarca vurgulanan bir noktadır. Profesör Fei'ye göre kültürel bilinç, belirli bir kültürde yaşayan insanların kendi kültürlerinin bilincine sahip olmaları gerektiği anlamına geliyor. Kültürün kökenini, oluşumunu, özelliklerini ve gelecekteki yönünü bilmelidir. Kendi kültürünün bilincinde olmak, yeni bir çevreye uyum sağlarken ve yeni bir kültür seçerken özerk bir konum kazanmak için kültürel dönüşümü teşvik etme konusunda bağımsız yeteneği geliştirmektir. Dolayısıyla kültürel bilinci geliştirmek için Çin ulusunun kültürüne dair anlayışımızı derinleştirmemiz gerektiği görülebilir. İçeriğini analiz etmeli, özünü bilmeli, değerini keşfetmeli, gerçek hayatımızla ilişkilendirmeli, çağa ayak uydurmalı Öncü bir ruhla yeni yollar açmalı, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı ileriye taşıyacak güçlü bir manevi güç haline getirmeliyiz. Ve millete ve insanlara fayda sağlayacak uzun vadeli bir strateji. Bu amacı gerçekleştirmek için Çin ulusunun kültürel yapılanmasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çin ulusunun büyük gençleşmesini gerçekleştirmek için çalışkan ve birleşik çabalar gösterilmelidir. Tek kelimeyle kültürel bilinç, Derin bir kültürel düşünce, geniş bir kültürel alan, kalıcı bir kültürel arayış ve aynı zamanda yüksek derecede insani özen ve sosyal sorumluluğa sahip bir kültürel fikirdir. Ulusal kültürel güvenlik stratejisinin inşasında kültürel bilincin inşa edilmesi çok önemlidir. Ancak bu bilinçle ulusal kültürel mirası daha derin bir anlayışla algılayabilir, kültürü daha olumlu ve proaktif bir tutumla geliştirebilir, araştırma başarısını ve iş performansını daha yenilikçi bir şekilde elde edebiliriz. Kültürel bilinci sözde entelektüeller çevresi ile sınırlandırmamalıyız ve sınırlayamayız. Bunun yerine, en geniş ölçüde yaygınlaştırılmalıdır. Kültür, tüm insanların paylaştığı ortak mirastır. Herkesin bilme, eğlenme ve kültür yaratma hakkı vardır. Farklı sınıflardan, farklı mesleklerden ve farklı gruplardan insanlar, Farklı anlayışlara ve kültür düzeylerine sahip olsalar da, kimlik duyguları ve kültüre duydukları ilgi açısından içsel olarak aynıdır. Buna dayanarak kültürel bilinci farklı düzeylerde keşfetmek için çok çalışmamız gerekiyor. Parti ve kadrolar açısından kültürel inşayı günlük işlerine önemli bir gündem olarak entegre edebilir, bunu ciddiyetle planlayabilir ve uygulayabilirler. Aydınlar için kendi duygu ve deneyimlerini kullanarak kültürel gelişimi destekleyebilir, önemseyebilir, yazabilir ve tartışabilirler. İktisat yöneticileri için ekonomik çalışmalarda kültürel açıdan yeni fikirler ortaya çıkarabilirler. Girişimciler ise kazandıkları gelirle gönül rahatlığıyla bağışta bulunabilir veya kültürel programlara yatırım yapabilirler. Sıradan çiftçiler, tarihi kalıntıların korunmasına veya yerel halk kültürünün miras alınmasına yardımcı olmak için ellerinden geleni yapabilirler. Yukarıda övgüyü ve teşviki hak eden kültürel bilincin tüm ifadeleri bulunmaktadır. Kültürel bilinç, bilincin kültürel boyuttaki yansımasıdır. Bu bilinç uyandırıldığı ve giderek toplumsal atmosferin bir parçası haline geldiği sürece, kültürel inşamız ve gelişimimiz güvenilir bir temele ve temel bir güvenceye sahip olacaktır. 2.2 Çin özelliklerine sahip ileri bir sosyalist kültürün geliştirilmesi. İleri kültür derken, insan toplumunun gelişim yönüne uygun, toplumsal üretici güçlerin gelişme ihtiyaçlarını yansıtan, çağın gelişme ilimlerini gösteren kültürü kastediyoruz. İnsan toplumunun gelişim yasalarına uygundur. İnsan toplumunun gelişim yönünü ortaya koyar ve insan toplumunun medeniyetine ve ilerlemesine güçlü bir ideolojik garanti, manevi motivasyon ve entelektüel destek sağlar. Gelişmiş kültür bir kez oluştuğunda insan toplumunun gelişmesinde potansiyel bir güç haline gelecektir. Bilgi sistemi, değerler, ideoloji, inançlar, davranış normları ve değerlendirme, sözelleştirme ve iletişim yoluyla sosyal üyeleri eğitecek, insanların davranışlarını düzenleyecek, sosyal kimliği koruyacak, sosyal uyum ve fikir birliği yaratacak ve sosyal gelişimi kolaylaştıracaktır. Gelişmiş kültürlerin taşıdığı değerler, yalnızca sosyal sistemlerin inşası için değer kaynakları değil, aynı zamanda bir dizi ahlaki normun inşasında temel değer standartlarımızdır. Yalnızca toplumun nasıl olduğuna ilişkin değer desteğini değil, aynı zamanda nasıl olması gerektiğine ilişkin değer fikrini de içerir. Dolayısıyla ileri kültür, milli akıl ve medeniyetin yoğunlaştırılmış yansımasıdır, süregelen tarihi ilerletmek için manevi motivasyon ve aynı zamanda insan toplumunun gelişiminin ruhu. Modern Çin'in ileri kültürünün zengin bir içeriği var. Özetle, modern Çin ileri kültürü, Marksizmin yönlendirdiği, halka hizmet ve sosyalizme hizmet yönüne bağlı, Tüm çiçeklerin bir arada açmasına izin verme ve tüm düşünce okullarının birbiriyle mücadele etmesi politikasına bağlı kalan, miras alan bir kültürdür. Ve zamanın ruhunu gösterirken olağanüstü bir geleneksel ulusal kültürü ileriye taşıyor ve Çin'in ulusal durumuna dayanıyor ve dünyanın her yerinden olağanüstü kültürel başarıları geniş ölçüde özümsüyor. Üç temsilde bulunan çok önemli ve yenilikçi içerik, Çin'in gelişmiş kültürünün yönünü temsil etmektedir. Çin işçi sınıfının öncüsü olarak Çin Komünist Partisi yalnızca Çin'in toplumsal üretkenliğinin gelişmesini ilerletmekle kalmamalı, aynı zamanda Çin'in ulusal kültürünün ilerlemesini ve refahını da teşvik etmelidir. Eğer gelişmiş üretkenlik varoluşunun maddi temeli ise ve halkın çoğunluğunun çıkarlarını temsil etmek onun doğasıysa, o zaman ileri kültür onun zamanının simgesi ve toplumsal ilerlemenin bayrağıdır. Gelişmiş kültürün bayrak ve yön olarak inşa edilmesi, genel kültür stratejisindeki ana roldedir. Tüm kültürel yapıya liderlik etmek temel stratejik görevdir. Çin'in ileri kültürünün ilerici yönünü temsil etme ihtiyaçlarına uygun hareket etmeli, kültürel inşanın önemini netleştirmeli, kültürel inşanın derin anlamını anlamalı, kültürel inşanın eş güdümlü gelişimini kolaylaştırmalı ve Çin'e özgü sosyalist kültürel inşayı güçlü bir şekilde güçlendirmeliyiz. 2.3 Ulusal, Bilimsel ve Popüler Sosyalist Kültürün İnşası Ulusal, bilimsel ve popüler yeni kültür inşa etmek Çin Komünist Partisi'nin politikasıdır. Demokratik hareket sırasında Çin Komünist Partisi zaten kültürel inşaya büyük önem vermişti. Mao Zedong'un Yeni Demokrasi Üzerine kitabının büyük bir kısmı yeni demokratik kültürle ilgili. Mao, yeni demokratik kültür ulusaldır. Emperyalist baskıya karşı çıkar ve Çin ulusunun onurunu ve bağımsızlığını savunur. Bizim ulusumuza aittir ve kendi ulusal özelliklerimizi taşır. Diye belirtiyor. Yeni demokratik kültür bilimseldir. Her türlü feodal ve batıl ideolojiye karşıdır. Her türlü feodal ve batıl düşünceye karşı olduğu gibi, gerçeklerden gerçeği aramaktan, nesnel doğruluktan, teori ve pratik birliğinden yanadır. Yeni demokratik kültür geniş kitlelere aittir ve bu nedenle demokratiktir. Ülke nüfusunun %90'ından fazlasını oluşturan emekçi işçi ve köylü kitlelerine hizmet etmeli ve yavaş yavaş kendilerinin olmalıdır. Mao şunu belirtiyor, ulusal, bilimsel ve kitlesel bir kültür, Anti-emperyalist ve anti-feodal kültür, yeni demokrasi kültürü ve Çin ulusunun yeni kültürü böyledir. Bu, o dönemde Çin'in kültürel inşasının ilerici yönüne işaret ediyordu. Marksizm tarafından yönlendirilen demokratik hareket sırasında Çin Komünist Partisi, Çin'in ileri kültürünün ilerici yönünü temsil ederek Çin'in yeni kültürel gelişimini destekleyen güçlü parti haline geldi. Çin Komünist Partisi 11. Merkez Komitesi'nin üçüncü genel kurul toplantısından bu yana, Deng Xiaoping liderliğindeki ikinci nesil liderler de kültürel inşaya büyük önem verdiler. ÇKP Merkez Komitesi, kültürel ve bilimsel bilginin yaygınlaştırılmasının yanı sıra ideolojik ve ahlaki eğitime vurgu yaparak sosyalist ruhlu bir medeniyetin inşasını güçlü bir şekilde güçlendirir. Deng, ancak her iki medeniyeti de iyi inşa edebilirsek Çin'e özgü sosyalizm olabileceğini vurguluyor. Ulusal kaliteyi artırmak için insanları hırslı, ahlaklı, entelektüel ve disiplinli yetiştirmemiz gerektiğini vurguluyor. Deng ayrıca ulusal kültürel gelenekleri miras almak, insan uygarlığının olağanüstü başarılarını özümsemek ve bilgi ve yeteneklere saygı duymak gibi şeyler yapmamız gerektiğini de vurguluyor. Yeni dönemde eski parti sekreteri Jiang Zemin, sosyalist ekonomi ve siyaseti geliştirirken, sosyalist manevi medeniyetin inşasına da önem vermeliyiz. Kitleler için modernleşmeye yönelik ulusal bilimsel sosyalist kültürü güçlü bir şekilde geliştirmeliyiz, insanların manevi dünyasını sürekli zenginleştirmek ve insanların manevi gücünü güçlendirmek için dünyayı ve geleceği, Halkın Çin'e özgü sosyalizmi inşa etme yolculuğunda her zaman coşkulu ve cesur olmasını sağlamak için, ulusal ruhun geliştirilmesini ve ilerletilmesini kültürel inşanın önemli bir görevi haline getirmeliyiz. Çin Komünist Partisi'nin birkaç kuşak liderinin kültürel inşaya ilişkin tartışmalarından, bunun Çin özelliklerine sahip sosyalist bir kültür için temel olduğunu ve Çin'in kültürel inşasının yönünün ulusal, bilimsel ve kitleler için olduğunu görebiliriz. Bu nedenle, Çin'in kültürel gelişimi için uzun vadeli bir stratejik hedef olarak Çin, ulusal, bilimsel ve kitlelere yönelik bir sosyalist kültürün inşasına bağlı kalmalıdır. 2.4 Çin ulusunun geleneksel kültürünün yaratıcı geçişini sağlamak. Çin ulusunun geleneksel kültürü, Çin ulusunun hayatta kalması ve gelişmesinin temelidir. Bu aynı zamanda ulusal kimliğinde temelidir. Çin ulusunun geleneksel kültürü yalnızca Çin halkının manevi mirası değil, aynı zamanda insan ırkının paylaştığı ortak bir servettir. Geleneksel kültür, bir milletin kişiliğinin yattığı milli ruhun anahtarıdır. Geleneksel kültür, modernleşme standartlarının altında boğulmak yerine, yalnızca yerel bir medeniyete kök saldığında dış dünyayla eşit şekilde iletişim kurabilir. Günümüz dünyasındaki kültürel stratejik oyunlarda, geleneksel kültürü doğru bir şekilde miras almak, Çin'in geleneksel kültürünün yaratıcı geçişini gerçekleştirmek, Çin ulusunun kültür ve ruhunu yaşatmak ve ona pratik bir amaç kazandırmak, ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşımaktadır. Küresel iletişim gerçekleştirmesi için iyi bir fırsat sağladı. Marx ve Engels, kapitalist dünya pazarının açılması kavramından bahsederken, ekonomik üretim ile kültürel üretim arasındaki ilişki hakkında keskin bir tartışma yaptılar. Eski yerel ve ulusal inziva ve kendi kendine yeterliliğin yerine, her yönde etkileşim, ulusların evrensel karşılıklı bağımlılığı var, maddi üretimde olduğu gibi entelektüel üretimde de öyle. Küreselleşme bağlamında ekonomik yaşamın doğrudan yansıması olan kültür, birden fazla kültürün iletişim kurmasını ve birbirini tamamlamasını mümkün kılmaktadır. Ekonomik iletişimin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte kültürel iletişim de şüphesiz gelişecek ve genişleyecektir. Uluslararası serbest ticaret yalnızca malların dolaşımını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kültürel fikirler, yapı ve yönetim konusunda daha fazla iletişim olanağı yaratacaktır. Bu çok kültürlü iletişimde, geleneksel Çin kültürünün içsel canlılığı ve hümanist değerleri, gelişim için değerli bir fırsat olduğu kadar zorluklarla da karşı karşıyadır. Çin kültürünün açıklığını ve uyumluluğunu proaktif ve yapıcı tutumlarla güçlü bir şekilde ileriye taşımalı, yabancı kültürün kazanımlarını özümsemeli, Çin kültürünün gücünü bütünleştirmeli ve yeniden yapılandırmalı, Çin ve yabancı kültür için tamamlayıcı bir iletişim platformu oluşturmalı, proaktif olarak yetişmeliyiz. Ve dünya medeniyetini aşmak ve Çin toplumunun ve Çin kültürünün sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini kolaylaştırmak, küreselleşmenin avantajlarından yararlanmak ve Çin'in geleneksel kültürünün yaratıcı geçişini gerçekleştirmek temel bir projedir. Çin'in kültürel güvenlik stratejisi sisteminin temeli ve dayanağı, Çin ulusunun geleneksel kültürünün yaratıcı geçişini gerçekleştirmektir. 2.5 Çin kültürünü tanıtmak ve Çin ulusu için ortak bir ruhani yuva inşa etmek. Milli ruh, bir milletin hayatta kalması ve gelişmesinin manevi desteği ve bir ülkenin kapsamlı milli gücünün ölçülmesidir. Kendi manevi direği olmadan, bir millet veya bir ülke ruhuna sahip olamaz, bütünlüğünü ve canlılığını kaybeder. Aynı zamanda milli ruh, milli kültürün matrisinden fırlayan en sembolik manevi ışıktır. Yalnızca derin milli kültür etkisi ve rehberliği ona ilerleme motivasyonu ve yönü sağlayan asil milli ruhu geliştirebilir ve bir milletin kültürü, bir milletin ahlakını ve ruhunu yaratabilir ve şekillendirebilir ve böylece onun omurgasını yükleyebilir ve belirleyebilir. Binlerce yıllık kalkınma sırasında, pek çok zorluğun üstesinden gelen Çin ulusu, Çin anakarasını ve Hong Kong, makao gibi diğer bölgeleri kapsayan büyük bir güç haline gelerek bir büyüme sürecinden geçti. Ve Tayvan'ın yanı sıra deniz aşırı Çin toplulukları da giderek dünyanın dikkatini çekmektedir. Bu, Çin kültürünün ve ahlakının varlığından ve tanıtımından ayrılamaz. Küreselleşme bağlamında Çin ulusal kültürü, batı kültürü tarafından ciddi biçimde tehdit ediliyor, dolayısıyla Çin ulusal kültürünün hayatta kalması ve gelişmesi konusunda bir kriz ve sorumluluk duygusu artıyor. 5000 yıllık geleneksel kültürle Çin kültürü, kendi kendine yeten güçlü bir sisteme dönüşen vatansever bir ulusal ruh oluşturdu. Çin ulusal kültürü, bilinçli olarak Çin'in ulusal karakterini desteklemeli, Çin kültürüne ilişkin farkındalığı artırmalı, dış güvenlik tehditlerini ciddiye almalı ve ulusal kültür güvenliği konusunda kesin bir farkındalık benimsemelidir. Çin ancak bu şekilde yabancı, hatalı ve yozlaşmış kültüre gönüllü olarak direnebilir, ulusal kültürü korumak, aktarmak ve geliştirmek, ulusal kültür güvenliğini sağlamanın yanı sıra. Bir milletin kültürü, dünyanın ve kendisinin gerçekliğine ilişkin tarihsel bilgisinden ve deneyiminden oluşur. Aynı zamanda derin manevi arayışları ve davranış kurallarını da içerir. Herhangi bir ulusal kültürün yayılması ve gelişmesi, mevcut kültür ve geleneğe dayalı miras, reform ve yeniliktir. Kültür mirası olmasaydı insanlar köklerini ve kimliklerini kaybederlerdi. Çin milleti, 5000 yıllık tarihi boyunca, Milli ruhu bir araya toplayan ve dünya medeniyetine büyük katkı sağlayan muhteşem bir Çin medeniyeti kültürü ve geleneği yaratmıştır. Çin bu yeni tarihi başlangıç noktasından kültürel başarılar elde etmeye çalışırsa geçmişi gözden geçirmeli ve saygı duymalı, bugünü inşa etmeli, geleceğe bakmalı ve ulusal gelenek ve kültürüne saygı duymalıdır. Çin'in geleneği ve kültürü bulup sınıflandırarak Çin'in ruhunu aktarabilmesi özgünlüğünü ve bağımsızlığını koruyabilmesi için özünü koruması ve cüruflarını atması gerekiyor. Çin kültürü, Çin'in boyun eğmezlik ve hoşgörü gibi ulusal karakteristiğinden, ülkeyi ve halkını her şeyin önünde tutma şeklindeki yüce nitelikten, barışın en değerli olduğu ve tek düzelik olmadan uyum fikirlerinden ve bilgelikten oluşur. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi dengelemek. Bu nedenle, Çin Komünist Partisi 17. Ulusal Kongresine sunulan bir rapor, Çin'in, dört stratejik konuşlandırmasından biri Çin kültürünü teşvik etmek ve Çinliler için ortak bir manevi yuva inşa etmek olan sosyalist kültürün güçlü gelişimini ve refahını teşvik etmesi gerektiğine işaret ediyor. Millet, sonuç olarak, uzun vadeli sızma ve nüfuzla Çin kültürü, Çin ulusunun birliğini korumada ve nesilden nesile ilerleme kaydetmesinde sürekli bir itici güç olmuştur. Teknolojik ve çok kültürlü modern bir toplumda bile, zaman ve mekandan bağımsız olarak Çin halkının ve tüm dünyanın paylaştığı bazı temel geleneksel değerler vardır. Sonuç olarak geleneksel kültürün tamamen terk edilmemesi veya kabul edilmemesi gerekmektedir. Doğru tavır, onun özünü korumak, cürufunu atmak, tüm özelliklerini korumak değil, ulusal karakterini korumak ve değişikliklerinin zaman içindeki değişimi yansıtmasını sağlamaktır. Çin kültürünün gelişmesi için iki karşıt düşüncenin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunlardan ilki, Marksizmi Çin'in antik uygarlığı araştırmalarının karşısına koymaktır. Çin özelliklerine sahip sosyalizmin kuruluşundaki ilerleme ile birlikte, birçok üniversite ve kolejde eski Çin araştırmaları enstitüleri kuruldu. Ancak geleneksel Çin kültürünün tanıtımında bazı insanlar diğer kültürlerin kökenlerini küçümsedi. Hatta bazıları Marksizmin batı kültür sistemine ait olduğuna inanıyordu, dolayısıyla geleneksel Çin kültürünü yaymak için diğer kültür sistemlerinin etkisini ortadan kaldırmaları gerektiğine inanıyorlardı. Aslında ne yabancı kültürlere itaat etmek, ne de Konfüçyüsçülüğe saygı duymak tek başına sosyalizmin Çin karakteristikli gelişimine uygundur. Marksizm ile geleneksel Çin kültürü arasındaki ilişkinin tanınması, sosyalizmin Çin özelliklerine sahip kültürel gelişimini güçlendirmenin anahtarıdır. Marksizm, uygulama, diyalektik, yılmaz girişimcilik ruhu ve barışçıl ve uyumlu bir toplum kavramı konusunda geleneksel Çin kültürüyle benzer görüşlere sahiptir. Bu, Marksizm'in Çin'e girişinin ardından geniş ve başarılı bir şekilde kabul edilmesini ve yayılmasını hızlandırır. İkincisi, kültürel küreselleşmeyi kültürel ulusallaştırmanın karşısına koymaktır. Geleneksel Çin kültürünü kapsamlı bir şekilde anlamalı, onun özünü korumalı ve günümüz toplumuna uyum sağlayabilmesi, modern uygarlıkla uyum içinde kalabilmesi, ulusal karakterini koruyabilmesi ve zamanın değişimlerini yansıtabilmesi için artıklarını atmalıyız. Değişen teknoloji ve kültür ile çeşitli etnik gruplar arasındaki iletişimin arttığı bu açık dünyada, her türlü izolasyon, ulusal kültürün durgunluğuna ve çöküşüne yol açacaktır. İnsanoğlunun kültürel gelişiminin tarihine bakıldığında, kültürlerin çatışması ve bütünleşmesi doğal bir yasadır. Çatışma ve entegrasyon olmadan kültürde gelişme ve yenilik olmaz, bu da duraklamaya, hatta yok olmaya neden olur. Kültürel küreselleşme, tüm kültürlere birbirleriyle iletişim kurma ve birbirlerini tamamlama konusunda eşit fırsatlar sağlar. Bununla birlikte kültürel küreselleşme sürecinde yabancı kültürler ile yerli kültürler arasında çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Bir yandan güçlü ya da zayıf kültürel güçler gerçekte eşit olmayan bir iletişim yaratır. Daha da kötüsü kültürel saldırganlık ve kültürel sömürgecilik ortaya çıkıyor. Öte yandan, yerel bir kültüre bağlı kalmak, kültürel iletişimin yanı sıra yabancı kültüre karşı korku ve reddediş sergilemek de yerli ve yabancı kültürler arasında çatışma ve çatışmaları tetikleyebilmektedir. Kültürel hegemonyaya direnmek ve ilerleyen bir kültürün gelişmesini sağlamak için Çin'in kendisini Çin özelliklerine sahip bir kültüre dayandırması, kültürel küreselleşmeden faydalanması ve çoklu kültürlerin özünü kendi yerel kültürüne özümsemesi gerekiyor. Buna ek olarak, kendi yerli kültürünün manevi değerini güçlendirerek, yabancı kültürle alışverişi ve entegrasyonu teşvik etme fırsatları elde edebilir, bu da dışarıya yayılma ve sağlıksız kültüre direnme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olabilir. 5000 yıllık medeniyete sahip Çin'deki geleneksel kültür, uzun bir tarihe sahip, geniş ve derindir. Çin kültürünün ve ruhunun desteklenmesi, onun dar milliyetçilik ve dışlayıcılık uygulayacağı anlamına gelmez. Aksine, kültürel milliyetçiliğin savunulması ve geliştirilmesi küreselleşme ve diğer kültürlerden öğrenme amacına yöneliktir. Çin kültürü, milliyetçilik yoluyla çağı ve dünyayı alıp geliştirecek. Bir bakıma kültürsüz milliyetçilik, kültürü dünyaya ya da belli bir döneme taşıyamaz. Aynı şekilde bir kültür de çağla ve dünyayla bağ kurmazsa köklerini ve canlılığını kaybeder. Küreselleşme iliminde Çin, parlak bir gelenek ve kültürü teşvik ederken tek düzelik olmadan uyum ve hoşgörü ilkelerine bağlı kalmalıdır. Kültürel küreselleşmenin kültürel batılılaşmadan farklı olması nedeniyle kültür güvenliğinin, yabancı düşmanı milliyetçilik uygulamamız gerektiği anlamına gelmediğini belirtmek gerekir. Bir ülke kültürel güvenliğini ancak diğer uluslarla, özellikle gelişmiş ülkelerle kültürel iletişim kurarak ilerlemesini sürdürmesi, küresel gelişmiş kültürleri özümsemeye devam etmesi ve kendi ulusal kültürünü dönüştürmesi yoluyla sağlayabilir. Anahtarı kültürün ilericiliğini milliyetçilikle bütünleştirmek ve ulusun kültürünü çağın ön saflarına yerleştirmek olan kültürel milliyetçiliğin yayılmasını garanti altına almak çok önemlidir. İleri kültür, yerli kültür ile yabancı kültürün, geleneksel kültür ile modern kültürün birleşiminin ürünüdür. Dolayısıyla ancak sosyalist kültür sistemi ile kapitalist kültür sistemi arasındaki, batı kültür sistemi ile doğu kültür sistemi arasındaki, yabancı kültür ile yerli kültür arasındaki ilişkiler gibi ilişkilerin doğru tanınmasıyla milletin varlığının güvence altına alınması sağlanabilir. Kültürel Güvenlik ve Kültürel Gelişim 2.6 Marksizmin Çinlileştirilmesini savunmak ve kültürel potansiyel enerjiyi biriktirmek için ana akım ideolojiyi ulusal kültüre bütünleştirmek. Bir ulusun kültürel gücü, kültürel potansiyel enerjiden, kültürel yenilikçilikten ve kültürel aktarılabilirlikten oluşur. Kültürel potansiyel enerji, tükenmez bir motivasyon sunan, kültürel yeniliğin ve kültürel aktarılabilirliğin temel kaynağıdır. Tersine, kültürel yenilik ve kültürel aktarılabilirlik, kültürel potansiyelin birikmesini teşvik eder. Kültürel potansiyel enerji, spesifik kültürel genin istikrarını belirler. Daha fazla kültürel potansiyel enerjiye sahip olan ülke, kültürel kimliği dönüştürmek için daha güçlü bir dış güce ihtiyaç duyar. Kültürel potansiyel enerjiyi biriktirmenin bir arada var olan ve etkili iki yolu vardır, Birincisi ideoloji ve ilgili yenilik ve çeşitli ulusal kültürün yayılması yoluyladır. İkincisi ideolojiyi ulusal kültürle buluşturmaktır. İki kültürel potansiyel enerjinin birleşimiyle toplam enerji güçlü bir şekilde artar. Hem marksizm hem de sosyalizm geleneksel Çin kültüründen kaynaklanmadı. Sonuç olarak yabancı bir kültür olarak Çin kültürüne nasıl entegre olunacağı önemli bir tarihsel konu olmuştur. Bu nedenle kültürel potansiyel enerjinin birikiminde ikincisi daha büyük bir stratejik değere sahiptir. Doğal olarak yerli ideoloji, daha yüksek bir ulusal kültürel potansiyel enerji oluşturma iliminde olan ideoloji ve ulusal kültürden oluşur, ideolojik yenilik ve aktarım ile ulusal kültürel yenilik ve aktarım ise eşit performans gösterme eğilimindedir. Bu koşullar altında ideolojinin yayılması, ulusal kültür bilincine daha fazla dahil olabilir ve ideolojiye en güçlü ve istikrarlı yayılma modelini verebilir. Yerli olmayan ideolojinin yerelleşmesi, onun canlılığının ve aktarılabilirliğinin hayati bir belirleyicisidir. İdeoloji ve ulusal kültürün daha yüksek düzeyde entegrasyonu, daha yüksek düzeyde kültürel bilince ve göreceli olarak rejime daha az bağımlılığa yol açar. Çin'de Çin Komünist Partisi halkı, Marksizmi Çinleştirmek için yoğun çaba harcıyor. Marksizmi Çin'in devrimi ve sosyalist gelişimiyle birleştirme sürecinde Marksizm, Mao Zedong, Deng Xiaoping teorisinin, üç temsil gibi önemli bir düşüncenin, kalkınmaya bilimsel bakış açısının ve Çin'in devrimine ve gelişimine rehberlik eden diğer önemli stratejik ideolojilerin üretilmesine yardımcı oldu. Tarihi Başarı bu anlamda Marksizmin Çinleştirilmesi büyük bir başarı elde etti. Ancak bu, yalnızca Marksizmin siyasi açıdan kötülenmesini tamamlar, Marksizmin kültürel açıdan kötülenmesi o kadar etkili değildir. Marksizm, ulusal kültürün fikirler, biliş, değerler, okuryazarlık ve psikoloji gibi tüm yönlerine kapsamlı bir şekilde nüfuz etmediğinden, Dünyayı anlamak ve toplumda gelişmek için Çin halkının davranış ve alışkanlıklarını içselleştiremez. Sınıfsal doğasına rağmen, sınıfın doğasına aşırı odaklanılması durumunda ideoloji kültürel köklerini kaybedecektir. Bu, kültürel çağrışımlardan ziyade yalnızca politikayı dikkate alan bir ideolojiyle sonuçlanacaktır, düşünceli akademisyenler ve kamu bilinci yerine resmi şeylerin beyinlerinin yıkanması yerine yenilikçi liderler yaratın. İki önemli ulusal stratejik kaynak, ideoloji ve ulusal kültür arasındaki uzun vadeli ayrılık durumu, Çin'in uluslararası kültürel rekabetteki genel stratejik gücünü büyük ölçüde zayıflatacaktır. Sonuç olarak, Marksizmin özellikle kültürel açıdan Çinleştirilmesine yönelik büyük çaba sarf ederek Çin'in kültürel güvenliğini korumak stratejiktir. Çin ayrıca Marksizm'i anlamak ve Marksizm tarafından dönüştürülmek için kullanılabilecek ana akım ideolojiyi ulusal kültüre entegre etmelidir. Ulusal kültür ruhunu geliştirme ve geliştirme sürecinde Çin, Marksizmin kültürel özünü onunla birleştirebilir. Bu arada Çin, Marksizmi yayıp geliştirirken ulusal kültür ruhunu da damgalayabilir. Bu iki kültürel potansiyel enerjinin birleşmesi, tüm ulusun kültürel potansiyel enerjisini yükseltecek ve ülkenin kültürel gücünü güçlendirecektir. Üçüncü, halk kültürünün sağlıklı gelişimine rehberlik etmek. Kültürün pazara girmesi koşuluyla, kamu kültürünün ulusal kültürel güvenlik açısından bayağılaştırılması tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, egemen kültürel potansiyel enerjinin etkisini alana doğru genişleterek, Ana akım ideolojiyi kamu kültürüne etkili bir şekilde entegre etmek çok önemlidir. Halk kültürünün, ayrıca toplumun günlük yaşamları ve tüketimiyle bağlantılı olan, ideoloji ve ulusal kültürle bağlantı kuran bir kültürel sistem oluşturan kültürün çok boyutlu değerinin toplum tarafından kabul edilmesine yardımcı olur. 3.1 Temel Sosyalist Değerler Kılavuzu Kitle Kültürünün Gelişimi Çin Komünist Partisi'nin 16. TKP Komitesi 6. Genel Kurul toplantısında kabul edilen uyumlu bir sosyalist toplumun inşasına ilişkin temel konulara ilişkin kararı şuna işaret ediyor: Bir uyum kültürünü teşvik etmek, temeli uyumlu bir sosyalist toplum inşa etmek için önemli bir görevdir. Temel değerler sistemidir. Buna ek olarak, temel sosyalist değerler sisteminin temel içeriği Marksist ideolojinin rehberliğini, Çin'e özgü ortak sosyalizm idealimizi yurtsever ulusal ruhu, reform ve yeniliği merkeze alan zamanların ruhunu ve sosyalizmi içermektedir. Sosyalist ideolojinin ana gövdesi olan temel sosyalist değerler sistemi, sosyalist değer hedefinde yönetici ve baskın rol oynayan sosyalist sistemin iç ruhu ve ruhudur. Temel sosyalist değerler sistemini inşa etme hayati görevi, ileri bir sosyalist kültürün yönelimini sergileyen ve kalkınma çağının ana meselesi haline gelen sosyalist ideolojinin gelişiminin anahtarıdır. Kitle kültürünün geliştirilmesinde Çin, sosyalist ideolojinin özünü oluşturan sosyalist temel değerleri, ulusal eğitimin tüm aşamalarına ve kültürel ve ahlaki ilerlemenin tüm sürecine dahil ederek, bunları insanların kendi rızalarıyla takip edecekleri hedefler haline getirmelidir. Ayrıca kitle kültürünün ticarileştirilmesi ile kültürel arayış arasındaki dengeyi de koruyacağız. Kitle kültürünün temel belirleyicisi, üretiminin ve pazarlamasının potansiyel kitle pazarından elde edebileceği kârdır. Eğer para kazanamazsa, üretilmesi pek olası değildir. Bu nedenle kitle kültürünün içeriği ve biçimi sosyalist temel değerlerin rehberliğinde ayarlanmalıdır. Kitle kültürünün gelişimindeki gerçek sonuçları görmek için Çin'in, Temel değerlere dayalı, halkın lehine bir eğitim sistemi kurmaya yönelik etkili önlemler alması gerekiyor. Örneğin Çin, ilgili metinleri sağlamalı, öğretmenleri eğitmeli ve halkın pratik manevi ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Özellikle Çin'in milyonlarca gencin düşünce ve davranışlarını duyurması ve eğitmesi gerekiyor. Aynı zamanda Çin, gelişmiş ülkelerin kitle kültürü eğitimi konusundaki deneyimlerinden öğrenebilir ve bu da kamuya ait kültürel tesislerin inşasına yapılan yatırımları artırabilir, halkın kültürü kabul etme maliyetini azaltır, müzeler, kültürel tesisler ve sanat tesisleri inşa eder, edebiyatı, sanatı ve temel değeri yansıtan çeşitli medyayı teşvik eder. Bu, insanların ziyaret etmesini, öğrenmesini ve manevi yaşamlarını zenginleştirmesini kolaylaştırır. Yalnızca değerler üzerine kapsamlı bir bilimsel eğitim yoluyla temel değerler insanlar arasında kök salabilir ve altında insanların hem kişisel hem de sosyal ideallerine ulaşmalarına, insanların bilgi ve sanatı takdir etme konusundaki asil mizacını geliştirmelerine ve bilimsel ve bilimsel olarak sağlıklı bir kişilik oluşturmalarına yardımcı olabilir. Asil değerler. 3.2 Bilimsel ruhu, hümanist ruhu ve modern bilinci kamu kültürel yaşamına bütünleştirmek. Çin, kültürel bilince ulaşmak için bilimsel ruhu, hümanist ruhu ve modern ruhu birleştirerek halk kültürünün sağlıklı gelişimine rehberlik etmeli, halka hizmet etmesini sağlamalı ve çok kültürlü çerçevede kültürün zenginliğini ve çeşitliliğini gerçekleştirmelidir. Kültür, insanlara aidiyet duygusu ve duygularına hitap edecek bir platform sağladığı gibi, değerleri ve yaratıcılığı, bir bilgi sistemini ve yaşam tarzını, özellikle de kültürel bir ideali içerir. Milli ruhun kültürel değerini, bütünleştirici kabiliyetini ve birleştiriciliğini yitirdiğimizde, bu sadece halk kültürünün ve ürünlerinin ekonomik boyutunu ön plana çıkarır. Her ne kadar uluslararası kültürle bağlantı kurmak daha kolay olsa da, Kültürün içe dönük körelmesi nedeniyle küresel iletişim platformunda Çin, Batı kültürünün hakimiyetini kanıtlamak için ötekilik imajına indirgenebilir. Çin'in aldığı tüm önlemler, kültür daha piyasa odaklı ve kültür endüstrisi daha müreffeh hale geldikçe, orijinal bilimsel araştırmaları, edebi ve sanatsal eserleri daha iyi koruyabildiğini, elit kültürü besleyebildiğini ve kültür endüstrisinin daha başarılı olduğunu kanıtladı. Halka kültürel tüketim için daha fazla özgürlük ve seçenek, piyasa koşullarında eski hiyerarşik ve kapalı kültürel örüntü, piyasa ilkesi aracılığıyla yeniden yapılandırılıyor. Ana akım kültür, seçkin kültür ve kitle kültürü arasındaki ilişki, herhangi bir ayrı hiyerarşiden ziyade piyasa kurallarına uyan bir ilişkidir. Hayatta kalabilmek için her kültürün kendine güvenmesi ve yeni kurallara uyması, tüketicileri çekmesi, bilimsel ruhu, hümanist ruhu, modern fikirleri ve diğer kültürel idealleri teşvik etmesi gerekir. Yalnızca adil ve rekabetçi bir piyasada tüm kültürler düzenli ve uyumlu olabilir. Ana akım kültür aşılamak yerine, kültürel gelişimin kurallarına uymalı ve gerçeğe daha yakın piyasa özelliklerine uygun olmalıdır. Çok boyutlu kültürel örüntüler, ileri kültürü güçlü bir şekilde teşvik ederek ve yeni bir sosyalist kültür geliştirmek için sağlıklı ve faydalı bir kültürü destekleyerek ileri kültür değerleri ve ortak kültürel ideallerle bütünleştirilebilir. Çin'in iktidar partisinin kültürel misyonları, uluslararası sahnede itibar kazanmak, kitlesel tüketicileri çekmek, kültürel idealleri korumak, aynı zamanda kendilerini geliştirmek ve tüketicileri piyasa koşullarında etkilemektir. Bunu yaparak Çin, dünya için ulusal bir kültürel imaj inşa edebilir ve büyüleyici medeniyetiyle uluslar arasında sağlam bir duruş sergileyebilir. Piyasaya sızma ve tarihin derinlemesine gelişimiyle birlikte Çin, kitle kültürü ile seçkin kültür arasındaki bir dereceye kadar bütünleşme nedeniyle ortaya çıkan belirli işaretleri düşünmeli ve genelleştirmelidir. Etkisini ve sesini genişletmek için elit kültür kitle kültürünün işleyiş tarzından faydalanmalı, onun bazı uygulamalarına katılmalı ve saf edebiyattan uyarlanan popüler TV dizileri, televizyonda yayınlanan dersler gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla kitle kültürüyle bağlantı kurmalıdır. Akademisyenler ve onların medyada sık sık yer alması, Pekin ve Şangay gibi metropollerde drama sezonu sırasındaki performanslar ve kütüphanelerdeki akademik dersler. Bu arada kitle kültürünün kalitesini yükseltmek için elit kültürün üslup ve teknolojisini kullanarak onu kendi üretim mekanizmalarıyla yaygınlaştırması ve kitle kültürüne ait hale getirmesi gerekmektedir. Örneğin, reklamlar, dekorasyonlar, imaj tasarımları ve defileler gibi kültürel ürünler ve etkinlikler, daha estetik görüntüler yaratan saf edebiyatın vitoriyi, tekniği, üslupları ve estetiği ile doludur. Bu, çatışmaya ve olumsuzlamaya rağmen iki kültürün karşılıklı olarak sızabileceğini, düzeltebileceğini ve birbirini tamamlayabileceğini göstermektedir. Hatta birbirlerini karşılıklı olarak tanıyabilir ve terfi ettirebilirler. Sonuç olarak, yeni kültürel entegrasyon yoluyla ana akım kültürün etkisinin genişletilmesi ve ulusal özelliklere sahip ulusal kültürel güvenlik sisteminin kurulması önemlidir. 3.3 internet kültürünün makul yönlendirmesine dikkat edilmesi. Küreselleşme çağında internetin kamusal kültür kanalı olarak kullanılması oldukça yaygındır. Bir yandan halkın kültürel tüketim ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan, kendiliğinden ve düzensiz bir şekilde ortaya çıkan ve yayılan bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirir. Bu olumsuz etkiyi önlemek için öncelikle Çin'in doğruyu yanlıştan ayırması ve doğru değerlerden yararlanarak internet kültürünün gelişmesine öncülük etmesi gerekiyor. Anahtar, insanlar arasında kök salan ve halkın zihniyetini ve ihtiyacını anlama konusunda ilk sıraya yerleşen hidayet sanatıdır. İnternetten farklı olarak hem insanların hem de kültürün kendi hedefleri ve bakış açıları olmalıdır. Bu nedenle, internetin ana akım kültürünü desteklememiz, olumlu ana akım kamuoyu yaratmamız, ana kültürün toplumsal tanınırlığını güçlendirmemiz ve halk kültürüne yönelik sağlıklı bir hizmet sistemi oluşturmamız gerekiyor. İkincisi, yeni teknolojilerle ağ işletim sistemini geliştirebilir, internetin düzgün kurulmasını ve kullanılmasını teşvik edebilir, Gerçeklik ile sanal arasında denge kurarak internet kültürüne özgür, sağlıklı ve medeni bir ortam sağlayabiliriz. Almanya, İngiltere ve diğer ülkelerdeki ailelerin gerçek isimleriyle kayıt olmaları ve sabit IP adresleri kullanmaları gerekiyor. Ekim 2005'ten bu yana Kore, internet için gerçek isim kayıt sistemini uygulamaya koydu, bu sistemde netizenler internette ancak adlarının ve kimlik numaralarının doğrulanmasının ardından gezinebilirler. Çin'de bu sistem internet kafelerde ve bazı çevrimiçi oyunlarda bile tanıtılıyor ve yavaş yavaş uygulanıyor. Reşit olmayanların zararlı mesajlardan korunmaları amacıyla bu siber kafelere girmeleri yasaktır. Üçüncüsü Çin, kalkınma ile yönetim arasında bir denge sağlamak için farklı departmanların idari hesap verebilirlik sistemini entegre etmeli, yenilikçi yeni yönetim yöntemleri oluşturmalı ve teknoloji ile politikanın bir araya geldiği noktayı bulmalıdır. Ayrıca hukuki, idari, ekonomik, teknolojik, ideolojik eğitim, öz denetim ve diğer önlemlerin kapsamlı kullanımıyla, yasal denetim, sanayide öz denetim, sosyal denetim, standartlar ve sosyal denetim ile internet bilgi aktarım düzeni oluşturulmalıdır. Emir, ayrıca internet kültürünün yaygınlaştırılmasında etik gelişmeye dikkat edilmelidir. Bolluğu, çeşitliliği ve iki yönlü etkileşimi nedeniyle internet çağında kültürel yayılma hem şehvetli zevki hem de tehlikeyi beraberinde getiriyor. İnternetin kültürel kaynaklarının bolluğu ve çeşitli internet kültürel ürünleri karşısında, İnternetin kültürel tüketicileri tüketim konusunda benzeri görülmemiş bir bağımsızlığa kavuşuyor. Her şeyin mevcut olduğu internet kültürel alanında tüketiciler geniş seçeneklere sahip olup, kendi tüketim tercihlerine göre özgürce tüketebilmektedirler. İnternetin kültürel tüketiminde faydacı bir hedef ile etik amacın birleştirilmesindeki ısrar, internetin kültürel tüketiminin ahlaki seçimini, tüketim konularının ahlakının ve kalitesinin geliştirilmesi açısından yararlı kılar. Ayrıca Çin, internet kültürünün teknik güvenliğini sağlamak için internet kültürü tüketicilerinin internet kültürel kaynaklarını ve internet kültürel ürünlerini izinsiz kullanmayacağını garanti ederek hem özgür seçim hem de kullanım izni konusunda ısrarcı olmalıdır. Bu arada internetin kültürel tüketimini ahlaka uygun hale getirecek bir mevzuata ihtiyaç var. Özetle, ulusal kültürel güvenlik sisteminin oluşturulması sürecinde ideoloji, ulusal kültür ve kamusal kültürün, bu sistemin üç boyutunun yeniden şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi, küreselleşme bağlamında kültürel potansiyel enerjinin oluşturulması, ulusal kültürel güvenlik stratejisi için motivasyon. 3.4 Sosyal kültürel ortamın daha fazla arındırılması Sosyal kültürel çevrenin arındırılması halk kültürünün sağlıklı gelişmesinin en önemli garantisidir. 2004'ten bu yana, CPC ve Çin, sosyal kültürel çevreyi arındırmak için sürekli olarak çeşitli kural ve yönetmelikler yayınlamış ve özel projeler başlatarak belirgin periyodik sonuçlar elde etmiştir. Bununla birlikte, sosyal kültürel çevrenin arındırılması deneyimi ve yönetim itaatsizliği yasaklayamaz gerçeği nedeniyle yeniden dirilişin ortaya çıkma ihtimali hala var. Sert yönetim pek işe yaramayabilir, dolayısıyla temel neden ve semptomlarla ilgilenmek şeklindeki kapsamlı ölçümü benimsemek daha mantıklı olacaktır. Çin'in yalnızca zararlı davranışlar ve olgular konusunda sert yönetim benimsemesi gerekmiyor, aynı zamanda sosyal ve kültürel bilgi ortamının yanı sıra sosyal kültürel eğlence ve çevre konusunda da uzun vadeli bir yaklaşım ve genel yönetim benimsemesi gerekiyor. Çin, bilgi kanalı ve kaynağından gelen yalan ve ahlaksızlıklarla mücadele etmeli, bunları bilgi kaynaklarından arındırmalı ve halk kültürü için etkin bir güvenlik sistemi kurmalıdır. Sosyal kültürel çevrenin arındırılmasında aşağıdaki ilişkilere odaklanılmalıdır. a. Bölünmüş izleme ile tam zamanlı kontrol arasında dengeyi korumak. Bölünmüş izleme ve tam zamanlı kontrol, yönetişimin sosyal kültürel ortamı arındırma üzerindeki etkisini ifade eder. Bölünmüş izleme, zamana ve mekana uygun yönetim yollarını ifade ederken, onun karşılığı olan tam zamanlı kontrol, sürekli gözetim ve kontrolü vurgular. İkisi arasındaki ilişki noktadan yüzeye, halkadan zinciri olup, kamusal kültürel güvenliğin etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Şu anda, saflaştırmanın odak noktası tam zamanlı kontrol yerine bölünmüş izleme üzerindedir ve bu da politika uygulamasının başarısız olmasına yol açmaktadır. Çevrim içi düzenlemede hala bazı zayıf noktalar bulunmaktadır, televizyon ve radyoya ilişkin ayrı düzenlemeler, korunması gereken kara deliğe karşı alınan sert önlemler, idare ve kolluk kuvvetlerinin kesişimi, her ikisini de boşa çıkarıyor, kanun ve düzenlemelerin boşlukta varlığı ve okul kampüslerini çevreleyen boşluklar. Tüm bu sorunlar, mevcut sosyo-kültürel ortamda acil durumlarla karşılaşma eğilimini ortaya koymaktadır arındırılması, kamu güvenliğinin ve kitlelerin kültürel faydalarının sağlanması kökünden başlamalıdır. Mevcut sosyal güvenliğin yönetimine ilişkin yönetmelikler temelinde, kamu kültürel güvenliğine ilişkin yönetmelikler veya ilgili mevzuatlar oluşturabilir ve bunları Çin Halk Cumhuriyeti küçüklerin korunmasına ilişkin kanun, vatandaşların çıkarlarını ve güvenliğini yasa ve yönetmeliklerle korumak. İkinci olarak, kamu güvenliği dairesinin internet izleme, Kültür ve Yayıncılık Dairesi ile Sanayi ve Ticaret İdari Dairesi'nin idari icrası bir araya getirilerek, kamu kültürü için ortak kolluk kuvveti oluşturularak sosyal ve kültürel bilgilerin sağlanmasına yönelik izleme mekanizması oluşturulmalıdır. Boşluğu doldurmak için güvenlik. Üçüncüsü, okul kampüs çevresinin yönetimine odaklanan yerel polis, tüm okulların güvenlik birimleriyle sağlıklı bir ortaklık kurmalı, Yaz ve kış tatilleri ile uzun resmi tatiller sırasında yoğun denetim yapmalıdır. b. Kültürel faaliyet özgürlükleri arasındaki ilişkinin doğru ele alınması ve istenmeyen faktörlerin doğru belirlenmesi. Kültürel faaliyetlerin özgürlüğü ile istenmeyen faktörlerin belirlenmesi arasındaki ilişki, kültürel açıklık ile sahte, çirkin ve kötü olanın tanımlanması arasındaki ilişkilerdir. Mevcut sorun, özgürlük tartışmasının özdeşleşme tartışmasının yerini almasıdır. Çünkü özdeşleşmeden bahsederken kültürün yenilik yapma ve gelişme özgürlüğünü kısıtlayabiliriz. Reform köp saldıkça kültürün açıklığı giderek daha belirgin hale geldi. Dahası, piyasa çıkarları, kültürel küreselleşme ve batılı Çin karşıtı güçlerin küresel ticaret kuralları aracılığıyla kültürel istilası, Sıklıkla kültürel faaliyetlerin özgürlüğünü kötüye kullanmakta, kültürel girdinin anlatılmamış kalitesine ve düzensiz kültürel faaliyetlere yol açmaktadır. Kamu kültürü güvenliği alanında, istenmeyen kültürel faktörleri tespit etmek için, güzellik ile çirkinlik, gerçekler ile yalanlar arasındaki ayrım çizgisi olan kamu kültürü güvenliğine yönelik bir standart belirlememiz gerekmektedir. Eğer bu sonucu kaybedersek ya da terk edersek, Herkes mutlak özgürlüğün peşinden koşacaktır ki bu da özgürlüğün olmadığı anlamına gelir. Yaratıcılığın yanı sıra kültürel enerjinin de özgürlüğüdür. Düşüncenin derinliği ve kültürel refah düzeyi, çirkinlik ve yalandan ziyade güzellik ve hakikat arasında var olan halk kültürünün canlılığında ve yaratıcılığında, diğer bir ifadeyle kültürel yumuşak güçte yatmaktadır. c. Aktif rehberlik ve yakın denetim arasında dengenin korunması. Aktif rehberlik, sosyal kültürel çevreyi sağlıklı ve düzenli bir gelişime yönlendiren kültürel yönetimden sorumlu devlet dairesini ifade eder, denetim zorunlu bir kural iken, sosyal kültürel çevreyi olumlu bir gelişmeye gitmeye zorlamaktadır. Onların ilişkisi bloke etmek ve blokajı kaldırmaktır. Aktif rehberlik, kültürel tüketimi ve kültürel faaliyeti uygun bir yöne yönlendirebilir ancak denetim, sızıntıları engellemeyi ve yanlış ve ahlak dışı kültürel bilgilere direnmeyi amaçlar. Sert yönetim, yoğunlaştırılmış düzenleme ve özel yönetişim gibi mevcut önlemler, olumlu yönlendirmeden ziyade düzenlemeye odaklanıyor. Bu nedenle Çin'in her ikisini de entegre etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bir yandan Çin'in sadece okulları değil aynı zamanda toplulukları, mahalleleri ve sanayiyi de kapsayacak şekilde vatandaşların ahlaki eğitimini desteklemesi gerekiyor. Eğitim, vatandaşlar için etik eğitimini, kültürel geleneksel eğitimi, yasa ve düzenlemelere ilişkin eğitimi ve hükümet ve daha sonra gönüllüler tarafından yönlendirilebilecek uluslararası duruma ilişkin eğitimi içerir. Öte yandan Çin, sanayiye erişim konusunda eğitim uygulayabilir, internet kafeler açabilir, web siteleri kurabilir, kültür sanat grupları oluşturabilir, eğlence mekanları bulabilir. Nitelik ve durumunun incelenmesine ek olarak Çin, yasal temsilciler ve uygulayıcılar için özel eğitim ve öğretim sağlamalıdır. Aynı zamanda, hükümetler ve sektördeki yetkin kuruluşlar, Kamusal kültürel hizmet işlerine ilişkin düzensiz değerlendirmeler ve incelemeler yapmalı, mükemmel olanları teşvik etmeli ve ödüllendirmelidir. Günümüzde kamusal kültür endüstrisinin denetiminde değişen derecelerde kamusal alanda paradoks mevcut, bu da nitelik açısından hiçbir fark olmadığı ve paralı askerlerin çoğu zaman daha fazla fayda elde ettiği anlamına geliyor. Bu paradoksu ortadan kaldırmak, Ana akım kültüre ve sağlıklı kültüre daha fazla ilgi katabilir, dolayısıyla bireylere ücretsiz otobüs bileti veya departmanlar için vergi indirimi sunmak gibi iyi vatandaşlar için ödüller ve ahlaki ödüller verebiliriz. D. Kültürel ürünlerin ekonomik faydaları ile toplumsal çıkarları arasında denge kurmak. Kalkınmaya bilimsel bakış, kalkınmanın kültürel ilerleme, ekolojik çevre ve insanların hayatları pahasına sağlanmamasını gerektirir. Sosyalist piyasa ekonomisi, kazan kazan faydalarına, yani ekonomik olduğu kadar sosyal faydaya da odaklanan piyasa mekanizmasıdır. Menfaatlerden birini terk eden herhangi bir davranış, sosyalizmin adaletine ve adaletine aykırıdır. Ekonomik faydanın aşırı vurgulanmasına karşı uyanık olmamız ve buna karşı çıkmamız gerekiyor. Yavaş yavaş olgunlaşan sosyalist piyasa ekonomisi koşullarında alaycı davranışlar hala mevcut. Örneğin pornografik videolar piyasada halka açık olarak satılıyor. Sahte ticari reklamlar yetkili medya aracılığıyla yayınlanmaktadır. Bazı vicdansız operatörler gençlere yasa dışı kültürel ürünler satıyor. Bu eylemler yalnızca sosyal davranışı yok etmekle ve birkaç nesil üzerinde olumsuz bir etki yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kamusal kültürel güvenliğin sosyal temelini de aşındırabilir. Toplumsal ruhun ve kültürün gelişmesi ve insanın sağlıklı büyümesi ekonomik faydalarla sağlanabilir. Çin, kültür endüstrisinin politikasını ayarlamak için kültürel yumuşak güç geliştirme stratejisini desteklemelidir. Ulusal bir kültürel yumuşak güç geliştirme sürecinde Çin, kültür endüstrisi pazarını genişletebilir ve kültürel yumuşak güç temelinde kamu kültürü güvenliğini koruyabilir, hem ekonomik hem de sosyal faydalarla bir kazan-kazan durumu elde edebilir. e. Kültürel özellik ile heteronomi arasındaki dengenin bulunması Kamusal kültürel güvenliğin sağlanması, öznelerin çirkinlik ve yalanlara karşı kültürel bağışıklığının arttırılmasına bağlıdır. Kültürel öznelerin kötü kültüre direnebilmesinin iki yolu vardır, özellik ve heteronomi. Özerkliğin gerçekleşmesi, öznenin kültürel gelişimini geliştirmesi ve kültürel bağışıklığını güçlendirmesi gerektiğidir. Heteronomiye gelince, onun başarısı kamuoyunun görüşlerinden, okullarda ideolojik ve politik eğitimden, aile eğitiminden, yasa ve yönetmeliklerden oluşur. Özerklik, tamamen ahlaki sınırlama olan kendi kendini ayarlama ve kendini kısıtlamayı vurgularken, heteronomi kamuoyunun, okul eğitiminin, aile eğitiminin ve kanun yaptırımının kapsamlı aracıdır. Günümüzde geleneksel ailenin öneminin azalması nedeniyle tek ebeveynli aileler ve tek çocuklu aileler daha fazla olup, aile eğitiminin heteronomisini baltalamaktadır. Üstelik zararlı toplumsal kültüre karşı yasa ve düzenlemelerin eksik kapsanması, ahlak ile hukuk arasında boş bir uçurum yaratmaktadır. Sonuç olarak sosyal kültürel çevrenin arındırılmasında, tebaanın kültürel dokunulmazlığının güçlendirilmesi için kolluk kuvvetleri, özellik ve aile eğitiminin iyileştirilmesinin yanı sıra okullarda ideolojik ve politik eğitime ve vatandaşlara yönelik kültürel ve ahlaki eğitime de dikkat edilmelidir. Kamu kültürü menkul kıymetleri. F. Sistem inşası ile atılım arasındaki ilişkinin doğru şekilde ele alınması. Sistem inşası, sosyal ve kültürel bilgi ortamı, kültürel eğlence ve aktivite ortamının yanı sıra politika, altyapı ve kitle iletişimi ve benzeri alanlardaki kamu kültürü de dahil olmak üzere sosyokültürel çevrenin genel planlanması ve yönetimi anlamına gelir. Atılım, temel olarak mevcut durumları ciddi şekilde etkileyen sorunların çözümüne odaklanır ve değer verilmesi gereken iki sorunu vardır, biri kilit alanları ve kilit alanlardaki atılımları vurgular, İnternet kafenin olumsuz ortamı, görsel işitsel etkiler, kampüs ortamı gibi sosyokültürel ortamları arındırmayı amaçlayan özel kampanyalardır. İkincisi, sosyokültürel çevrenin kültürel çevreden sapmasını önlemek amacıyla sosyokültürel çevrenin arıtılması ulusal bir kültürel çıkar olarak ele alınmalıdır, böylece eksiklerimizi elde edebiliriz. Kamu kültüründe güvenliğin bütünlüğü ancak birlik sisteminin kurulması ve atılımının sürdürülmesiyle sağlanabilir. 4. Bölüm Çin Ulusal Kültür Güvenliğine Yönelik Stratejik Önlemlerin Planlanması ve Yönetimi Kültür Yönetim Sistemini Geliştirmek ve Kültürel Yumuşak Gücü Güçlendirmek 1. Ulusal Kültürel Güvenlik Konusunda Stratejik Araştırmaları Geliştirmek 1.1 Çin Ulusal Kültürel Güvenlik Stratejisine Kısa Giriş Mevcut uluslararası ortam bağlamında, bir ülkenin uluslararası konumunu ve güvenlik durumunu belirleyen ulusal güçtür, tıpkı Deng Xiaoping'in vurguladığı gibi, kalkınma en önemli önceliktir. Bir ülkenin gücü ne kadar önemli olursa olsun stratejik planlamanın önemi hiçbir zaman göz ardı edilemez. Yüksek kaliteli stratejik planlama, ulusal stratejik kaynakları tam olarak harekete geçirerek, Ulusal güce parlama fırsatı vererek iyi bir şekilde yararlanılan bir rol oynayabilir. Düşük kaliteli stratejik planlama ise ulusal stratejik kaynakları israf edecek ve ulusal gücü azaltacaktır. Bu şekilde, Çin'in ulusal kültürel güvenliğinin sürdürülmesi, hem ulusal kültürel gücün yoğunlaştırılmasına odaklanmayı hem de ulusal kültürel güvenliğin stratejik planlamasına vurgu yapılmasını gerektirir. Aslında ulusal kültürel gücün nasıl güçlendirileceği sorununun kendisi de bir stratejik planlama meselesidir. Şu anda Çin'in ulusal kültürel güvenliğinin sürdürülmesi sorunu, eksiksiz, kapsamlı ve sistematik bir ulusal kültürel güvenlik stratejisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, ulusal kültürel güvenliğin stratejik bilinci ve stratejik önlemleri, Çin'in kültürel gelişiminin genel stratejisinde tam olarak ortaya konmamıştır. Çin ulusal kültürel güvenlik stratejisine ilişkin bir çalışma iki açıdan yürütülmelidir, biri stratejik bilinç, diğeri ise stratejik önlemlerdir. Stratejik bilinç, stratejik kararın arka planı ve temelidir, karar vericilerin ve onların düşünce kuruluşlarının stratejik planlama nesneleri hakkında nasıl bilgi sahibi olduklarını ifade eder. Çin ulusal kültürel güvenliğine ilişkin stratejik bilincin karşı karşıya olduğu en belirgin sorun, mevcut durumun yeterince kabul edilmemesidir. Çin'in ulusal kültürel güvenliği, Çin'in stratejik düşünce kuruluşları her ne kadar sağlam ve mükemmel olmasa da ideoloji ve kültür araştırmacıları ile sosyal bilimciler, yarattıkları ideolojik ve teorik atmosfer sayesinde stratejik karar üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olmuşlardır. Küreselleşmenin kültürel gelişim üzerindeki etkisi 1990'ların ikinci yarısının başlarında Çinli bilim adamlarının dikkatini çekti ve bugüne kadar sıcak bir konu olarak kaldı. Ancak ulusal kültürel güvenlik, son zamanlarda akademide ilgi görmeye başlamasına rağmen, 21. yüzyıla kadar bazı Çinli bilim adamlarının teorik görüşüne girmemiştir. Çünkü bu, stratejik karar alma konusundaki teorik araştırmaların yalnızca bir başlangıcıdır. Hu Jintao, ilk kez merkezi yönetime liderlik eden ÇKP Merkez Komitesi 16. Siyasi Bürosu'nun 7. kolektif öğrenme konferansında, üst düzey karar alma çevrelerinde ulusal kültürel güvenliğin sürdürülmesi ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Otorite ulusal kültürel güvenlik kavramını benimsedi. Üst karar alma çevresi her zaman kültürel gelişime ve manevi medeniyete vurgu yapmıştır, ancak Hu Jintao'nun konuşmasında da belirtildiği gibi, ulusal kültürel güvenlik stratejisinin ulusal kültürel güvenlik perspektifinden kapsamlı inşası daha yeni başlamıştır. 10. 5 yıllık plan, stratejik tedbirler açısından ilk kez resmi gazetede kültür endüstrisi kavramını benimsemiş ve kalkınmanın stratejik noktasını kavrayan kültür endüstrisinin geliştirilmesi konusuna büyük önem vermiştir. Çin'in kültürel gücü, Jiang Zemin Kültürel stratejinin temel yönlendirici ideolojisini, ilkesini ve yönünü tanımlayarak, ÇKP 16. Ulusal Kongresi sırasında kültürel gelişimi benzeri görülmemiş bir yüksekliğe yerleştirdi. ÇKP 17. Ulusal Kongresinde kültürel yumuşak gücü güçlendirmenin ve sosyalist kültürün gelişimini ve refahını artırmanın önemine dikkat çekti. Ancak şu ana kadar kültürel egemenliğin ve güvenliğin korunmasına yönelik stratejik bir plan henüz şekillenmedi. 1.2 Çin Düşünce Kuruluşu'nun Ulusal Kültürel Güvenlik Stratejisine İlişkin Statikosu ve Sorunları Think Tank veya Brain Trust, sosyal bilimlere yönelik bir danışmanlık kurumudur. Düşünce kuruluşu, geniş anlamda, kamu politikalarının analiz edilmesinde ve incelenmesinde rol alan kurumları ifade eder. Araştırma ve danışmanlık yoluyla karar almaları için paritelere, hükümete, işletmelere veya sosyal kuruluşlara entelektüel destek sağlarlar. Düşünce kuruluşları sosyal kalkınmada hayati bir rol oynamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde düşünce kuruluşları, Amerikan ulusal politikalarının hazırlanmasında, oluşturulmasında, kararlaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kritik öneme sahiptir ve hatta yasama, yürütme ve yargı gücünden sonra dördüncü güç olarak adlandırılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın dört bir yanında sosyal ekonomiye uygun, ulusal politikalara hizmet veren düşünce kuruluşları ortaya çıktı, ABD'deki Rand Corporation, Stanford Araştırma Enstitüsü, Brookings Enstitüsü ve American Enterprise Institute for Public Policy Research, Nomura Araştırma Enstitüsü, Japonya'daki Mitsubishi Araştırma Enstitüsü, Britanya'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün yanı sıra çok uluslu kuruluşlarda bunlardan bazılarıdır. Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü ve Roma Kulübü. Çin'in reformu kök salmaya başladıkça ulusal kültürel güvenlik konusu gün ışığına çıktı ve kültürel güvenlikle ilgili giderek daha fazla kurumun dikkatini çekti. Kültürel sisteme ait kurumların yanı sıra uluslararası ilişkiler, ekonomi ve politikaya yönelik kurumlarda bu alana adım atmıştır. Düşünce kuruluşlarına benzer şekilde kültür endüstrisi yeniliğine yönelik araştırma enstitüleri birbiri ardına kurulmuş ve ulusal kültürel güvenlik konusunda karar alınmasına entelektüel destek sağlayan bir dizi araştırma raporu ve monografi yayınlamıştır. Batılı gelişmiş ülkelerdeki iyi gelişmiş düşünce kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında Çin'in, Çin'in kültürel güvenliğine yönelik strateji araştırmalarında birçok sorunu var, birincisi finansman eksikliği. Ulusal kültürel güvenliğe yönelik araştırma kurumlarının çoğu, mali ödeneğe dayanan kültürel idari bölümlere, üniversitelere veya bilimsel araştırma kurumlarına ait olduğundan, finansman, her düzeydeki hükümetin kültürel güvenlik stratejisi hakkında ne bildiğine bağlıdır, bu da istikrar eksikliğine ve tek finansman kanalı. Bir diğeri ise, kültürel güvenlik stratejisinin araştırma problemlerinin seçiminde esneklik eksikliğidir. Araştırma içeriği hükümetin karar alma merkezine bırakılıyor, bu da düşünce kuruluşlarını stratejik konulardaki girişimlerden mahrum bırakıyor. Hazırlanmakta olan programlar genellikle üst düzey yetkililerin düşünceleriyle sınırlıdır, dolayısıyla bağımsızlık ve nesnellikten yoksundur. Kültürel güvenlikle ilgili olarak hükümete sunulan çözümlerde, bazı politika önerileri gerçek bir çözümden ziyade düz ifade niteliğindedir. Üçüncüsü ise kültürel güvenlik araştırmaları yapan düşünce kuruluşlarındaki personel yapısının disiplinler arası kapsamlı bir eğitim altyapısından yoksun olmasıdır. Çin'deki düşünce kuruluşu araştırmacılarının çoğu liberal sanatlardan mezun oluyor. Yabancı deneyimlere bakıldığında araştırmacılar şu şekilde bölünmüştür, profesyonel idari liderler, ana araştırma uzmanları, bağımsız veri işleme ve bilgisayar analizi yapabilen yardımcı araştırmacılar, bağımsız veri araştırması yapan çalışanlar, müşterilerle yakın bağlantıları olan yönetici sekreterler, editörler, kütüphaneciler ve diğer kişiler servis personeli. Ayrıca disiplinler arası araştırma görevleri, düşünce kuruluşunun ekiplerini çeşitli ve profesyonel bir şekilde yapılandırmasını gerektirir. Örneğin RAND Corporation, mühendislerin, doktorların, matematikçilerin, bilgisayar ve istatistik uzmanlarının, ekonomistlerin, sosyologların, sistem analistlerinin, gazetecilerin, edebiyatçıların, psikologların, psikologların hukuk uzmanlarının ve ticari personelin bir araya geldiği araştırma ekiplerini organize ediyor. Yabancı düşünce kuruluşları, yalnızca başkanlarının veya üst düzey araştırmacılarının karar alma süreçlerini bilen hükümet yetkililerini işe aldıkları için deneyimli değiller, aynı zamanda çalışanlarını devletin her kademesinde çalışmaya teşvik ediyorlar. Amerikan İşletme Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü, araştırmacı olarak Nixon Ford yönetiminden, Ford'un kendisi de dahi, 20'den fazla kişiyi cezbetti. 30 kıdemli araştırmacının yarısı Cumhuriyet İdaresi'nde önemli görevlerde bulundu. Rand Corporation için, ister Cumhuriyetçiler ister Demokratlar iktidarda olsun, iktidar partisinden her zaman kıdemli araştırmacı görevini üstlenen biri vardır. Bu iletişim ve personelin sızması, düşünce kuruluşunun otoritesini ve prestijini büyük ölçüde artırır ve araştırmalarında daha iyi sonuçlar verir. Yabancı düşünce kuruluşları hem beceri hem de görev açısından personel bakımından Çinli düşünce kuruluşlarından farklıdır. Ancak genel eğilim, daha fazla oranda sosyal bilimcinin yer aldığı disiplinler arası araştırmacıların sayısının artması yönündedir. Farklı eğitim geçmişlerine sahip personel birbirlerinin güçlü noktalarından öğrenebilir ve bileşik entelektüel avantajlar üretmek için birbirlerine ilham verebilir. Aynı zamanda doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki tarihsel kesişme ve iç içe geçme ilimine de uygundur. Dördüncü sorun ise markanın olmayışıdır. Çin Kültürel Güvenlik Araştırması Düşünce Kuruluşlarının bilimsel araştırmalarındaki başarıları daha düşük bir dönüşüm veya etkiye sahiptir. Kültürel güvenlik alanında Çin'de ulusal politikaları etkileyebilecek bir araştırma markası neredeyse yok. Kurumların kendi yayınları olmasına rağmen ulusal kültürel güvenlik stratejisi araştırmaları konusunda uzmanlaşmış yetkili bir yayın bulunmamaktadır. Ayrıca araştırma başarılarının tanıtımı da daha az yapılıyor ve bu da Çin'in kültürel güvenliğine ilişkin en son durum hakkında kamuoyunu güncel tutma sorununu ortaya çıkarıyor. Tam tersine, yabancı düşünce kuruluşları araştırma başarılarının tanıtımına büyük önem veriyor. RAND Corporation, politika yapıcılara araştırma raporları ve arka plan bilgileri şeklinde politika önerileri sunmanın yanı sıra kongre oturumlarına da katılır. Televizyon ve dergilerde konferanslar vererek, bildiriler sunarak kendi politikalarını ve fikirlerini geniş kitlelere anlatıyor. Rand Corporation her yıl 350 ila 450 raporun yanı sıra birçok makale ve monografi yayınlamaktadır. Raporları ABD ve diğer ülkelerdeki birçok kütüphanede bulunabilir. Araştırma başarılarının geniş kapsamı sayesinde düşünce kuruluşları akademik çevreler, basın çevreleri, iş çevreleri ve hükümet arasında bir bağ görevi görebilir. Bunu yapmak, düşünce kuruluşlarının daha fazla görünür olmasını sağlar. İnsanların faaliyetlerini ve hedeflerini anlamalarına olanak tanır ve düşünce kuruluşlarının nüfuzuna ve prestijine ağırlık katar. Çinli düşünce kuruluşlarının son sorunu, kültürel güvenlik araştırmalarına yönelik bilgi sisteminin iyileştirilmesi gerektiğidir. Doğru ve kapsamlı bilgiye ulaşmak bir düşünce kuruluşunun ön şartıdır. Şu anda Çin düşünce kuruluşlarının bilgi sistemi yeterince yüksek bir seviyeye ulaşmadı. İnternet kullanımındaki verimsizlik, farklı düşünce kuruluşlarının bilgi sistemlerini bölerek ortak bir bilgi sistemini imkansız hale getirdi. Bilgi işlemedeki bu az gelişmiş beceriler, bilginin çabukluğu ve doğruluğu eksikliğine yol açmaktadır. Yabancı düşünce kuruluşları, bilginin eksiksiz bir istihbarat bilgileri ağı aracılığıyla entegrasyonuna yönelik ileri araştırma yöntemleri ve tedbirlerini benimser ve geleceği tahmin etmek için kılavuzlar ve çözümler sunar. Nomura Araştırma Enstitüsü'nün Londra, Washington, New York, Singapur ve Hong Kong'da ofisleri bulunmaktadır. Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü'nün 17'ye ülkeye bağlanan bir bilgisayar ağı vardır. Stanford Araştırma Enstitüsü'nün yalnızca yurt içindeki büyük şehirlerde değil, yurt dışında da Londra, Paris, Zürich, Tokyo, Milano, Madrid ve Stockholm'de şubeleri bulunmaktadır. Çok geniş bir alana yayılan bu birçok şube, Stanford Araştırma Enstitüsü'nün istihbarat ve bilgi ağını oluşturuyor. Grant Corporation, Asya Pasifik Politikası Merkezi, Bilgi Yenilik Analiz Merkezi, Rusya ve Avrupa ve Asya Araştırma Merkezi, İlaç Politikası Araştırma Merkezi ve Araştırma Merkezi dahil olmak üzere çok daha fazla şube ve küçük ölçekli araştırma merkezi kurmuştur. Büyük Orta Doğu'nun 1.3 Çin Kültürel Güvenlik Araştırması Düşünce Kuruluşlarını kurmak ve mükemmelleştirmek, her şeyden önce Çin hükümeti, Kültürel güvenlik düşünce kuruluşlarının ulusal kültürel güvenlik stratejisinde oynadığı önemli rolü kabul ederek ve ilgili kurumların kurulmasını aktif olarak teşvik ederek düşünce kuruluşlarına daha fazla destek sağlamalıdır. Düşünce kuruluşlarının organizasyonel yapılanması, düşünce kuruluşlarının uzmanların araştırma yapacağı ve özel temalı ekiplere dayalı olması gerektiği ilkesiyle yönlendirilmelidir. Liderlik sistemi veya işleyiş mekanizması bilimsel araştırma yasalarına uygun olmalıdır. İkincisi, araştırma başarılarını teşvik edecek kanallar genişletilmeli ve düşünce kuruluşları için pazarlamanın, pazarlanabilir araştırma başarılarını teşvik etmesi gerekmektedir. Tanıtım kanallarını genişletmek için, Araştırma Başarıları Kültür Güvenliği Araştırma Raporu gibi raporlar aracılığıyla yerel yönetime, topluma ve ilgili kişilere kapsamlı bir şekilde tanıtılabilir. Diğer düşünce kuruluşlarının araştırma ilerlemelerini tanıtmak amacıyla sıcak konulara ilişkin özel araştırma raporları yayınlanabilir. Haber medyasının etkili kullanımı yoluyla özel konulardaki üst düzey forumlar ve röportajlar, araştırma sonuçlarını ve politika önerilerini tanıtmak için kullanılabilir. Düşünce kuruluşlarının politika oluşturma sürecinde istişarede bulunmaları teşvik edilebilir. Çin, düşünce kuruluşları, hükümet ve araştırma departmanları arasında uygun iletişimi teşvik ederek düşünce kuruluşlarının popüleritesini artırabilir ve araştırmalarının sonuçlarını tanıtabilir. Son olarak kültürel güvenlik stratejisi araştırmalarına yönelik etkin bilgi sistemleri kurulmalı, düşünce kuruluşlarına doğru bilgi kaynağı sağlanmalı ve bilimsel araştırmaların kalitesi artırılmalıdır. Merkezi ve yerel yönetimler kültürel güvenlik araştırmalarına yatırım yapmalı ve istihbarat ve bilgileri ortaklaşa geliştirmeli, kültürel güvenlik bilgi tabanı ile istihbarat arasında bir dolaşım sistemi kurmalı ve kültürel güvenlik için uluslararası bilgi ağıyla bağlantısını aktif olarak teşvik etmelidir. Bunu yaparken kapsamlı ve kapsamlı bilgi elde edebilir ve kültürel güvenlik konusunda dünya ile Çin arasındaki bilgi iletişimini geliştirmelidir. Çin, Batı ülkelerinin kültürel güvenlik bilgilerini özümsemeli ve modern bir dönüşüm gerçekleştirmek için geleneksel Çin'den etkili kaynaklar bulmalı ve Çin ulusal kültürel güvenlik stratejisine daha büyük katkı sağlamalıdır. 2. Ulusal kültür güvenliği karar alma yönetim sistemini kurmak ve mükemmelleştirmek. Ulusal kültürel güvenliğin karar alma yönetim sistemi, ulusal kültürel güvenlik stratejisini başlatmanın anahtarıdır. Kuruluşu orijinal ulusal kültür yönetim sistemine dayanmamakta, yapısal reform ve kurumsal yenilik yoluyla orijinal sisteme karar verme işlevleri ve yönetim işlevleri kazandırmaktadır. Orijinal Çin kültürel yönetim sistemi, Sovyet modelinden büyük ölçüde etkilenen, gücün yoğunlaşması, merkezileşme ve birlik ile karakterize edilen planlı bir ekonominin ürünüydü. Reform nedeniyle son 30 yılda kültürel yönetim sisteminde yaşanan çarpıcı değişikliklere rağmen, sosyalist kültürün gelişimini ve refahını artırma görevi ve küreselleşme çağında Çin kültürel güvenliğinin yeni görevleri ve talepleri ile karşılaştırıldığında, özellikle kültürel güvenlik kriziyle başa çıkmak için Çin'in mevcut durumuna uygun bir mekanizmanın kurulmasının araştırılması amacıyla kültürel yönetimin daha yenilikçi hale gelmesi gerekiyor. 2.1 Kültür Yönetiminde Yapısal Reformun Daha Da Derinleştirilmesi Kültürel yapısal reform, sosyalist piyasa ekonomisinin taleplerine uyum sağlayarak ulusal kültürel faydanın arttırılmasını ve ulusal kültürel güvenliğin sürdürülmesini tam olarak dikkate almalıdır. Çin, ekonomik reformlardan ve yabancı ülkelerden elde edilen başarılı deneyimlerden ders almalı, Kademeli olarak bir kültürel yönetim sistemi ve kültürel çalışanların coşkusunu uyandırabilecek ve daha kaliteli ürünlerle kültürel yeniliği teşvik edebilecek bir kültürel ürünün üretimi ve işletilmesi için bir mekanizma kurmalıdır. Yetenekler. Yapısal reformun anahtarı şudur: Partinin kültürel çalışmalara yönelik liderliğini geliştirmek, hükümet ile kültürel girişimler arasındaki ilişkiyi düzeltmek, kültürel meslek kurumlarının iyileştirilmesi ve düzenlenmesi. Partinin, devletin, kendi kendini düzenleyen profesyonellerin liderliğinde ve işletmelerin ve kültür kurumlarının yasal işleyişinde yeni bir makro yönetim sistemi kurmanın yollarını keşfetmek, Çin, pazar kültürü sistemini geliştirmeli, mükemmel yönetim mekanizmasını geliştirmeli, pazar düzenini düzenlemeli ve sağlıklı kültürel ürünleri yayan, kaynakların optimal konfigürasyonunu ve düzenli rekabeti teşvik eden bir pazar keşfetmelidir. Çin, dış tecrübeyi Çin'le yine referans olarak kullanma ilkesi çerçevesinde, yavaş yavaş ve seçici bir şekilde dış dünyaya açılan kapılarını açmalıdır. Birkaç ipucu var. a. Milli kültüre yönelik makro yönetim sistemini reforme etmek ve kurmak öncelikle kültür yönetimi departmanları ve kültür birimlerinin görev ve fonksiyonlarını bilmesi gerekmektedir. Kültür yönetimi departmanları pratikte işlevlerini yapmaktan yönetmeke değiştirmeli. Kültür kurumlarının yasal statüsünün bağımsızlığına saygı göstermeli ve gereksiz idari müdahaleyi ortadan kaldırarak idari, mali ve ofis personelinin gücünü merkezileştirmemelidir. Kültür birimlerinin üstlenmesi gereken kültürel üretim ve yönetim faaliyetlerini doğrudan yürütmemelidirler. Bunun yerine, kültür politikalarını araştırmaya ve oluşturmaya, kültür endüstrisinin gelişimi için planlar, rehberlik, koordinasyon ve denetim sağlamak üzere yasal yönetimi geliştirmeye odaklanmalıdırlar. Uzun bir dönem boyunca Çin kültürünün makro yönetim sistemi, uygunsuz bölünme, örtüşen işlevler ve yönetim ile idarede karışıklık gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Hükümet yapısal reformu ve işlev dönüşümü ile birlikte, Birlik ve verimlilik sağlayan bir yönetim kurumu oluşturmak için ulusal kültürün makro yönetiminin optimizasyonunu ve entegrasyonunu talep eder. Buna dayanarak ulusal kültür makro yönetim bölümünün mevcut fonksiyonlarını parçalayarak yönetim fonksiyonunu güçlendirecek ve sanayi üzerindeki fonksiyonel kontrolünü zayıflatacaktır. Bunu yapmak, ulusal kültürel kalkınma ve kültür politikaları için stratejik planlama, Fransız'ın endüstrileri ve diğer endüstriler için pazara erişim gibi idari işlevleri koruyacak ve güçlendirecektir. Endüstri yönetimi ve öz düzenleme, pazar yönetimi ve denetimi gibi işlevler yavaş yavaş endüstri birliklerine ayrılacak ve hükümetin işlevinde bir dönüşüm sağlamak ve Çin kültürünün inşasını hızlandırmak için kurumsal garantiler ve makropolitika desteği sağlayacak. Ticari kültür birimlerinin iş yapma kabiliyetlerini geliştirmeleri, Grup kültür işletmeleri kurmaları, bağımsız tüzel kişilikler ve piyasa rekabetinin konusu olmaları gerekmektedir. Bu şekilde, kamuoyunun doğru yönlendirilmesi ve ulusal yasa ve düzenlemelere uyulması koşuluyla muhasebe, yönetim, geliştirme ve öz düzenlemeyi bağımsız olarak kontrol ederler. b. Kültüre ilişkin yasa ve yönetmeliklerin iyileştirilmesi. Çin kültüründe yapısal bir reform yapılması ve kültürel yeniliğin kolaylaştırılması ve kültürel reform ve kalkınmanın aksamadan ilerlemesi için, kültürel yasa ve düzenlemelerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle Çin'in ulusal kültürel güvenliğini korumak için bunu yasallaştırması gerekiyor. Yasalar ve düzenlemeler, insanlara tam özgürlük ve haklarını garanti altına almak amacıyla yapılır. Kültürel kalkınma, doğası gereği, Kültürel özgürlüğün teşvik edilmesi ve kültürel hakların güvence altına alınmasıdır. Bu nedenle insanların kültürel özgürlüklerini ve kültürel haklarını koruyacak, toplumdaki her vatandaşın hakkı olan kültürel yaşamdan ve kültürel düzenden yararlanabilmesini sağlayacak yasa ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu, kamu kültürüne ilişkin temel hak ve ifadenin yanı sıra ekonomik yoksulluk nedeniyle kamu kültürünün kaybını da içermektedir. Şu an için Çin kültür mevzuatı, yetersiz kanunlar ve hukuki kör noktalar gibi pek çok sorunla birlikte henüz başlangıç aşamasındadır. Kültür endüstrisinin gelişmesi için mevzuat sürecini aktif olarak kolaylaştırmalıyız. Şu anda kültürel yasa ve düzenlemelerin oluşturulmasında özel dikkat gerektiren üç husus vardır. Birincisi, Çin, kamusal kültürel tüketimi sübvanse ederek tüm vatandaşların temel kamu kültürü haklarından yararlanabilmesini sağlamak için çeşitli araçlarla insanların temel kültürel haklarını korumanın temel yolu olarak kamu refahının kültürel gelişimini sürdürerek yasama sürecini güçlendirmelidir. Ve insanların kültürel geçimini iyileştirmek. Aynı zamanda Çin, ülkenin ve bireylerinin kültürel güvenliğine zarar veren davranışların izini sürmeli. Güvenlik ve özgürlüğe dayalı sosyal, kültürel, adalet ve adalet düzeni için uyumlu bir alan sağlamalıdır. İkincisi, çin, endüstriyel organizasyon, yatırım ve finansman, mali vergi, dağıtım ve teşvikler, arazi politikaları ve kültürel kaynakların korunması, geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin politikalarda dahil olmak üzere kültür endüstrisine ilişkin yerel yasa ve düzenlemeleri mümkün olan en kısa sürede yapmalı ve geliştirmelidir. Kaynaklar, kültür endüstrisinin gelişimine faydalı olacak sağlam bir politika, yasa ve yönetmelik sistemi oluşturmak amacıyla, kültür endüstrisinin ana alanlarını kapsayan kültürel yasa ve yönetmelikler. c. Yönetim nesnelerinin kategorilerine göre yönetmek, kültürel girişim ile kültür endüstrisi arasında makul bir ayrım yapmalı, bir kazan kazan durumu elde etmek için ikili karşıtlığın yanlış bölgesinin dışına çıkmalı ve yönetimin aynı tek yönlü zihniyetinden kaçınmalıyız. Kültürel girişim, her biri manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kültürel ürünleri özgürce elde edebilen toplum üyelerini öznesi olarak görür. Dahası, medeniyeti bir bütün olarak etkilemede benzersiz bir rol oynayarak, İnsanların ideolojik ve etik standartlarının yanı sıra bilimsel ve kültürel standartlarını da geliştirebilir. Bu amaçla kültürel girişim, daha çok kamusal refahın niteliklerini temsil eder ve kamusal üretim niteliğine sahiptir. Kültür birimleri içindeki yapısal yönetim reformuna gelince, kültür birimleri reformunun anahtarı, kütüphanelerin, müzelerin, kültür merkezlerinin, Sanat galerilerinin ve diğer kamu refahı birimlerinin hizmet kalitesini ve verimliliğini artırması gereken farklılaştırılmış rehberlikte yatmaktadır. Yönetimi güçlendirerek, Çin, modern işletme sistemine göre bilimsel ve etkili bir iç işletim sistemi kurmak için bazı kamu kültür kurumlarının işletmeleştirilmesinde bir reform keşfetmelidir. Ayrıca kültürel kuruluşlarla bireyler arasındaki ilişkiyi daha rasyonel hale getirerek rekabetçi, teşvike dayalı ve sorumluluklara dayalı bir mekanizma kurmalıyız. Kültürel girişimle karşılaştırıldığında kültür endüstrisi, kültürel projelerin üretimi ve yönetimidir ve diğer endüstriyel sektörler gibi sanayileşebilir. Kültür endüstrisi aynı zamanda ölçek ekonomisinin sanayileşmesi ve toplumsallaşmış seri üretimle de ilişkilidir. Bu şekilde, kültür endüstrisi bir yandan kültürün değer rehberliği özelliğini temsil ederken, diğer yandan üretim sektörü ile sanayinin ideolojik yasayı temsil ederken piyasa değeri yasasına uyması gereken ortak noktalarını da temsil ediyor. Yukarıdaki çalışmalara dayanarak, devlet dairelerinin planlama ve yönetim konusunda kendine özgü yönetsel düşünce kalıplarına sahip olması gerekir. Yukarıdaki yol gösterici düşüncelere göre için. Kamu refahı ve ticari faaliyete yönelik kültür kurumları arasında ayrım yapmalı, ticari olanları bağımsız bir yönetim sistemine sahip modern işletmeler olarak çalıştırmalı ve bunların kar veya zararlarının tek sorumluluğunu üstlenmeli ve kendisini bir işletme olarak yürütmelidir. Kültür endüstrisinin yönetim reformu, devlete ait kültür departmanlarının reformunu ön plana çıkarmalıdır. Bu bölümler, insan kaynakları da dahil olmak üzere Çin kültürünün ve kaynaklarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor ve kültür endüstrisinin geliştirilmesinde öncü bir rol oynuyor. Devlete ait kültür dairelerinin stratejik reformunun bir dereceye kadar hızlandırılması ve kültürel stok kaynaklarının optimal konfigürasyonunun gerçekleştirilmesi ve kültürel ürünlerin üretim mekanizmasındaki dönüşüm, Kültürel yapısal reformun hem zorlukları hem de kilit noktalarıdır, aynı zamanda kritik noktalardır. Kültürel yapısal reformları güçlendirmek ve kültür endüstrisinin gelişimini hızlandırmak için, ayrıca Çin'in performans ve sergi gibi aracı kurumların reformunu ve gelişimini hızlandırması gerekiyor. Öne çıkan ulusal kültürel ürünleri hem yurt içinde hem de yurt dışında genişletmek için kültürel ürünlerin yoğun, sistematik ve ağ pazarlamasını güçlü bir şekilde savunmalıdırlar. Çin, tiyatro kumpanyaları, sergi kumpanyaları ve görsel işitsel şirketler gibi bazı nitelikli şirketleri, dünyanın geri kalanıyla kültürel iletişimde rekabet edebilecek gruplar oluşturarak yeniden yapılanmaya teşvik etmelidir. Çin tekeli kırmalı, yerel ve halk tiyatrosu topluluklarını uluslararası rekabete katılmaya teşvik etmelidir. 2.2 Çin'in kültür güvenliğine uygun bir kriz yönetim mekanizmasının oluşturulması. Küreselleşmenin arka planında kriz yönetimi, modern ulusların yönetimi için ortak bir durum haline geldi. Çeşitli kültürel güvenlik krizleri ve beklenmedik kültürel olaylar zaman zaman meydana geldiğinden, ulusal güvenlik giderek büyüyen bir sorundur. Kültürel krizlerin farklı geçirgenlikleri dikkate alındığında, Yanlış yönetilirse bir ülkenin siyasetini, ekonomisini ve kültürünü büyük ölçüde etkileyecek, hatta ülkenin tüm stratejik çıkarlarını ve ulusal imajını tehlikeye atacak ve bu da yeni ulusal kültürel güvenlik sorunlarını tetikleyecektir. Bu koşullar altında Çin'in kültürel güvenliğine uygun bir kriz yönetim sisteminin kurulması birinci öncelik haline geldi. Öncelikle Çin, kriz yönetimi mekanizması oluşturmanın ön koşulu olan kültürel güvenlik krizinin yönetimi ve koordinasyonu için daimi bir organizasyon kurmalıdır. Kriz tepkisi birçok ülke için hayati, gerçekçi bir öneme sahiptir ve tüm ülkeler için potansiyel kritik öneme sahiptir. Bir kriz ne kadar yaygın veya ölümcül olursa, etkili bir kriz tepkisi de o kadar kritik olur. Kriz altında verilen kararlar çok önemlidir ve bunların çoğu geri döndürülemezdir. Kriz yönetimine ilişkin uluslararası deneyime ve Çin'in mevcut durumuna bakıldığında Çin, ulusal kültürel güvenliğin kriz yönetimini yönetecek, yönlendirecek ve koordine edecek, kültür, radyo ve televizyon, basın ve yayın departmanları da dahil olmak üzere üst düzey kurumlar kurmalıdır. Tanıtım ve güvenlik departmanları olarak, Başlıca işlevleri şunlardır, kültürel güvenliğin kriz yönetimine yönelik stratejiler, politikalar ve planlar yapmak, kültürel güvenlik krizine ilişkin bilgilerin yönetilmesi, kültürel güvenlik krizinin risklerinin değerlendirilmesi, krizin olmadığı bir dönemde kültürel güvenlik krizinin önlenmesi ve alarma geçirilmesi, krizde liderlik ve koordinasyon, kültürel güvenlik krizinin denetimi ve yönetimi, hükümet yetkililerini ve sosyal halkı kültürel güvenliğin kriz yönetimi konusunda eğitmek ve eğitmek. Bu arada, kriz yönetiminde ihtiyaç duyulan özel mesleki becerilere ve her türlü hizmete tam anlamıyla yer verecek kültürel güvenlik kriz yönetimi yardımcı departmanları kurulmalıdır. Merkezi departmanların birleşik liderliği altında, kültürel güvenlik kriz yönetimi departman yardımcılarının farklı fonksiyonlarını, görevlerini ve sorumluluklarını açıkça tanımlamalıdırlar. Kültürel güvenlik krizlerinin farklı doğası göz önüne alındığında, farklı hükümet departmanları belirli krizler sırasındaki özel fonksiyonlarını ve görevlerini açıkça bilmeli, birleşik bir liderlik ve bölünmüş koordinasyon altında bir kriz yönetim sistemi oluşturmalıdır. İkincisi, kültürel güvenlik krizi konusunda bilgi sistemi ve karar destek sistemi ile uzun vadeli bir iletişim mekanizması kurmalıyız. İster önleme ve hazırlık aşamasında ister kriz sonrası müdahale ve yeniden tesis aşamasında olsun, kültürel güvenlik krizi yönetiminin doğru ve kapsamlı bilgiye dayanması gerekmektedir. İyi geliştirilmiş bir kriz yönetim sistemi bilgi ve stratejik destek sistemi şunları içerir, veri bankası, bilgi sistemi, standart model, ön uyarı sistemi, elektronik bilgi ve teknolojisi için uygulama platformu ve karar verme danışma sisteminin kurulması. Aynı zamanda Çin'in kültürel güvenlik krizine yönelik iyi bir iletişim kurması, kriz sırasında yanlış bilgi ve söylentilerin önüne geçmesi gerekiyor. Kriz sırasında hükümet ile halk arasındaki zamanında iletişim insanları rahatlatabilir ve güven verme, uyarma, eğitme ve denetleme rolünü oynayabilir. Üçüncüsü, Çin ulusal kültürel güvenlik için bir önleme ve erken uyarı mekanizması kurmalıdır. Erken uyarı mekanizması, acil durumların zincirleme reaksiyonunun uyarı ışığıdır ve sorunsuz çalışması tüm kriz yönetim mekanizmasının etkin çalışmasına destek sağlar. Bir yandan krizi tomurcuklanma aşamasında ortadan kaldırarak krizin önlenmesini sağlar. Diğer yandan, durumu zamanında kontrol altına almak ve zararı en aza indirmek için değerli bir hazırlık süresi kazanır. Bu nedenle, ulusal kültürel güvenliğe yönelik bir önleme ve erken uyarı mekanizmasının kurulması, ulusal kültürün korunmasının anahtarıdır. Güvenlik 3. Ulusal kültürel yenilik için yeni bir yapı oluşturmak ve kültürel yenilik yeteneğini geliştirmek. 3.1 Kültürel yeniliğin önemli stratejik önemi. Yenilik yeteneği, kültürel gücü arttırmanın kaynağı ve kültürel potansiyel enerji biriktirmenin ve kültürel iletişimi genişletmenin motoru olan kültürel gücün bileşiminde temel bir konuma sahiptir. Bu amaçla kültürel yenilik yeteneği, uluslararası kültürel stratejik güç dengesini değiştirmenin anahtarıdır. Kültürel yeniliği güçlendirmenin reçetesi, kültürel yeniliği karşılıklı olarak destekleyecek ve teşvik edecek olan kültürün ilerlemesinde ısrar etmektir. Kültürel ilerlemeyi sürdürmek, kültürel yeniliğe enerji verir ve kültür ancak yenilik yoluyla ilerlemesini sürdürebilir. Çin kültürünün gelişimsel seyrine bakıldığında, her kültürel krizin ilerlemenin kaybı ve yeniliğin azalmasından kaynaklandığı, krizdeki her sıçramanın ise ilerlemenin toparlanması ve yeniliğin atılımından kaynaklandığı görülür. 19. yüzyılın ikinci yarısında Çin kültürü izolasyon nedeniyle benzeri görülmemiş bir krize girdi. Yeni Kültür Hareketi'nin, yaklaşık 4 Mayıs 1919 Hareketi sıralarında, Demokrasi ve bilimi özüne alan kültürel dönüşümüne ve Marksizmin yabancı bir kültür olarak tanıtılıp yerelleştirilmesine kadar Çin kültürü bunu başaramadı. İlerlemesini yeniden kazanın ve yeniden canlandırın. Çin kültürü sabit ve katı bir kalıp değildir. Bunun yerine, dünya kültüründe yükselen bir gelişme sürecidir, dolayısıyla Çin kültürünün özü tam bir kültürel tarihtir. Yabancı kültürlerle kaynaşma ve yayılma sırasında ilerlemeyi ve yeniliği sürdürme sürecidir. Eğer Çin'in ulusal kültürel güvenliğini korumayı Çin'in geleneksel kültürünün ve sosyalist ideolojisinin saflığını korumakla karıştırırsak, Çin kültürü bu nedenle kapalı ve kendi kendine zincirlenmiş olacaktır. Sonuçta kültürel hegemonya ve yayılma tehdidi olmadan da kendi boğazını kesecektir. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Çin kültür tarihinde Batı mı Doğu mu tartışması ve Huayi ayrımı, yani Çin barbar ikilemi, entelektüel nesillerin kafasında kalıcı olan kültür kompleksleri olmuştur. Toptan batılılaşma ya da konfüç canlanma tartışmasında olduğu gibi, bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Küreselleşmenin hızlanması kültürel döngü düşüncesini etkiliyor. Çin, yalnızca batının veya doğunun sınırlarını aşarak ve küresel bir bakış açısı, küresel bir zihniyet ve küresel cesaretle gelişmiş kültürel başarıları özümseyip Çin kültürünün mevcut uygulamalarında yer alarak kültürün ilerlemesini sürdürebilir ve Çin'in yenilikçi enerjisini yayabilir. Çin kültürü, elbette, küreselleşmenin arka planına karşı Çin, zalim ve vahşi kültürel istilaya, özellikle de zayıflara zorbalık yapmak için güç kullanan kültürel hegemonyaya ve kültürel sızma şeklindeki kötü niyetli tasarıma karşı çıkmalı ve bunlara dikkat etmelidir. Çin kültüre, özellikle de gelişmiş ve mükemmel kültüre hayır diyemez. Çin kültürü ancak bu şekilde gerçek ilerlemeye, taze yeniliğe ve gerçek güvenliğe sahip olabilir. ÇKP 16. Ulusal Kongresi'nin raporu, kültürel yeniliğin reform ve açılma pratiklerinde ve modernizasyonun inşasında yer alması gerektiğine işaret ediyor. Gözünü küresel kültürel kalkınmanın en ileri noktasına dikmeli, ileriye taşımalı. Güzel geleneklere ve ulusal kültüre sahip olun, diğer etnik kökenlerden öğrenin, hem içerik hem de biçim açısından proaktif bir şekilde yenilikler yapın ve Çin özelliklerine sahip sosyalist bir kültürün çekiciliğini ve karizmasını sürekli olarak geliştirin. Hu Jintao ayrıca, kültür birikimi olmayan veya kültürel açıdan yenilikçi olamayan bir ulusun gelişmesi ve dünyadaki yerini alması zor olacaktır. Dünyaya bakıldığında Çin'in yenilikçi bir ulusal kültür sistemi kurması son derece acildir. Kültür 3.2 kültürel yeniliğe ilişkin temel düşünce, ulusal kültürel güvenlik stratejisinin önemli bir parçası olarak kültürel yenilik yeteneğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi tüm ulusu etkileyen bir ulusal kültürün inşa projesidir. Ulusal kültürel güvenlik sistemini inşa etmek için öncelikle, kültürel sistemdeki ve idari politikadaki yenilik yoluyla grup kültürel yeniliğini geliştirmek amacıyla bireysel kültürel yeniliğe dayalı bir ulusal yenilik sistemi kurma becerisine odaklanılmalıdır. Sonuç olarak, kültürel yenilik yeteneğini aşağıdan yukarıya doğru geliştirmek, kişinin geleneksel Çin ideolojisi ve kültürünün temellerini öğrenmesini gerektirir. Ayrıca insanları kültürel alanda cesurca yenilik yapmaya teşvik etmeli ve yönlendirmeli, insanların kültürel yenilik konusundaki coşkusuna ve yaratıcılığına saygı duymalı ve korumalıdır. Ayrıca hükümetin hakim olduğu bir ulusal kültür yenilik sistemi kurmalı, kültürel yönetim departmanı, Akademik çevreler ve sivil toplum arasındaki ilişkileri yönlendirmeli ve koordine etmeli ve ulusal kültürel yenilik için gerekli kavramların, sistemlerin ve politikaların yaratılmasını ve araştırılmasını ortaklaşa teşvik etmelidirler. Ulusal kültürün yenilik sistemini oluşturmak ve kültürel yenilik yeteneğini geliştirmek, kültürel yenilik için iyi bir ortam gerektirir, bu, iki yönü içerir, birincisi, politikalar, yasalar ve yasalar gibi kültürel yeniliğe uygun veya kültürel yeniliği destekleyen bir sosyal ortamın olması gerekir. Yeniliğe saygı duyan, teşvik eden ve koruyan iyi bir ortam oluşturmak için düzenlemeler ve sistem. Bunlar kesinlikle kültürel yenilik faaliyetlerini etkileyecektir. Diğeri ise toplumun tüm üyelerinin kültürel başarıları, kavramları, değer yönelimleri, ruhları, düşünce kalıpları ve davranış kalıpları ve bunların ikisi karşılıklı bağlantı ve bağımsızlık içinde olan kültürel girişimlere olan ilgileridir. Bu dış çevrenin güçlendirilmesinde, kaliteli mal, yetenek ve fayda üretilmesi amacıyla kültürel yeniliğin ve kültürel canlılığın arttırılması yönünde bir kamuoyu ortamının oluşturulmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Kültürü geliştirmenin tek yolunun üretici güçleri özgürleştirmek ve geliştirmek olduğuna dair farkındalığın olması gerekiyor. Çin, insanları sahteyi, kötüyü ve çirkini reddederek doğrunun, iyinin ve güzelin peşinde koşmaya yönlendirmek için doğru kültürel gelişim ve yenilikçiliğe yönelik bir sosyal değer değerlendirme sistemi kurmalıdır. Ayrıca, insanların ideolojik bilincinin, ahlaki bütünlüğünün, estetik düzeyinin ve yeteneklerinin zenginleştirilmesini ve geliştirilmesini temsil eden, toplumsal ahlak ve kamu düzenindeki kültürel yeniliği de geliştirmelidirler. Özellikle kültürel yeniliğin birbiriyle bağlantısı temel olarak üç boyutta yatmaktadır, bunlardan biri, kültürel yeniliğin özü olan düşünce ve teorilerin yeniliğidir. Marksizm, ileri Çin kültürünün özü ve ruhudur, sarsılmaz yönlendirici rolüdür. Çin, zamana ayak uyduran zihniyetini korumalı, Marksist teorik gelişimin sınırlarını açmalıdır. İkincisi, kültürel yeniliğin içsel itici gücü olan kültürel kavramların yeniliğidir. Çin, çağın gereklerine uymayan geleneksel kültürel kavramların dışına çıkıp toplumda gelişen sosyalist ekonomiye uygun yeni kavramlar, yeni ahlak ve yeni düzenlemeler oluşturacak kadar cesur olmalı, bir kültürün çekiciliğini ve cazibesini güçlendirmelidir. Çin özelliklerine sahip sosyalist kültür. Üçüncüsü, kültürel yeniliğin önemli garantisi olan kültürel sistemin yeniliğidir. Çin, partinin kültürü geliştirme konusundaki liderliğini güçlendirmeli, kültürel yeniliklere yönelik politika sistemini ve hukuk sistemini iyileştirmeli, Çin'in ileri kültürünün taleplerine uygun bir yönetim sistemi ve çalışma mekanizmasını enerjik bir şekilde araştırmalı ve kurmalı ve üretim ve yaratım kurallarına uymalıdır. Entelektüel ürünler için, uluslararası rekabet gücüne sahip bir kültür endüstrisini geliştirmeye ve Çin'e özgü sosyalist kültürün yolunu açmaya çabalıyoruz. Kültürel yeniliğin temel yönteminin ele alması gereken üç şey vardır, birincisi, yeniliğin temeli olarak geleneksel Çin kültürünün eleştirisi ve mirasıdır. Çin geleneksel kültürü olumlu ve olumsuz içeriklerden oluşur. Tarihsel mirasa gelince, günümüze aktarılanların çoğu Çin değerleri ve yaşam tarzları üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Çin, Çin ulusunun kültürel mirasını ortadan kaldırmak, en iyiyi alıp en kötüyü ortadan kaldırmak, geleneksel kültürün mirasa dayalı modern dönüşümünü teşvik ederek yepyeni ileri bir kültür yaratmak için Marksizmin duruşunu, görüşünü ve yöntemini kullanmalıdır. İkincisi, olağanüstü dünya kültürüne dayalı olarak yenilik yapmak için referans vermek ve kaynaştırmaktır. Kültürel yenilik, bize dünyadaki tüm gelişmiş kültürlerin başarılarından öğrenmeyi ve onlardan yararlanmayı öğreten yabancı kültürlerin kaynaşmasından ayrılamaz. Geri kalmış bir ekonomi ve kültür koşullarında sosyalist modernizmi inşa etmeye çalışırken Çin'in, Dünya kültüründeki gelişmeleri ve değişimleri yakından izlemek, kapsamlı kültürel iletişim yürütmek, gelişmeleri, bilimi ve diğer faydaları özümsemek için açık yürekliliğe ve geniş bir ruha ihtiyacı var. Ve şiddetli kültürel çatışmaların ortasında entegre olmayı ve yenilik yapmayı geri kalmış, çürümüş ve zararlı olanı kesin bir şekilde reddediyoruz. Üçüncüsü ise yanıt vermek ve aşmak, yeni dönemi başlangıç noktası alarak yaratmaktır. Sürekli olarak gelişmiş Çin kültürü yaratmak, ulusal ve yabancı kültürden faydalı içeriklerin alınmasını gerektirir, ancak kopyalamak ve aktarmak kadar basit değildir. Aksine, Çin'in geçmişi aşıp tarihe yanıt olarak dönüşmesi, çağın gereklerine göre kültür yaratması, geçmişin ve bugünün kültürünü, yerli ve yabancı, Marksist ideallerle yeniden icat etmek için yeni deneyimler biriktirmesi gerekiyor. Yüceltme ve yenilikte bilimsel içerik ve ifade araçlarıyla donatılacak ve Çin özelliklerine sahip sosyalist kültürün organik bir bileşeni haline gelecektir. 3.3 Fikri Mülkiyeti Korumak ve Kültürel Yeniliği Teşvik Etmek Ulusal kültürel yenilik sisteminin inşasında fikri mülkiyet sisteminin geliştirilmesi özel bir öneme sahiptir. Yeniliğin etkin işleyişini garanti altına alacak önemli bir sistem olarak fikri mülkiyet sistemi, insanların kültürel yeniliklerini teşvik etmede kritik bir rol oynamaktadır. Kültür endüstrisinin türü ne olursa olsun, gelişim düzeyi büyük ölçüde fikri mülkiyet düzeyine dayanır ve bağlıdır. Geleneksel endüstri ürünleriyle karşılaştırıldığında kültürel ürünler ihlallere karşı son derece savunmasızdır. Bu yüksek risk özelliği, kültür endüstrisini geliştirmek için, özellikle endüstriyel tarafta, fikri mülkiyetin korunmasını güçlendirmemizi gerektirmektedir. Fikri mülkiyet koruması olmadan bu ürünler herkes tarafından kopyalanıp kullanılabilir, dolayısıyla kültür endüstrisinin gelişimi temelini kaybedecek ve ulusal kültürel güvenliğin garantisinin gerçekleştirilmesi zorlaşacaktır. Özellikle internet teknolojisinin yaygınlaşması ve gelişmesiyle birlikte, çevrim içi korsanlık ve her türlü patent ihlali olgusu ortaya çıkmaya başladığından, Çevrim içi fikri mülkiyetin korunması zorunludur. BitTorrent, BT ve Eşler Arası, P2P, yazılımların varlığı, yüksek kapasiteli ses, video, yazılım ve oyun dosyalarının düşük maliyetle aktarımını mümkün kılmakta, kültürel aktarımda kolaylık sağlarken hukuka aykırı ihlallere de kapı açmaktadır. Çevrim içi. Şu anda internetten indirme, korsan ses, video ve çevrim içi oyun ürünlerinin Çin pazarına girmesi için önemli bir kanal haline geldi. Çevrim içi korsanlık ve patent ihlali yalnızca telif hakkı ile ilgili endüstrilerin hayatta kalmasını ve gelişmesini ciddi şekilde engellemekle ve Çinli ve yabancı telif hakkı sahiplerinin yasal haklarını ciddi şekilde ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda ulusal kültürün yenilikçi yeteneğini de tehlikeye atmış ulusal imaja zarar vermiş ve kamuyu yok etmiştir. Haklar. Bazı sağlıksız çevrimiçi korsan ürünler de gençleri olumsuz etkiliyor. Çin'in 1 Haziran 2006'da yürürlüğe giren A'da bilgi dağıtımı hakkının korunmasına ilişkin yönetmeliği A kültür ürünlerinin doğru kullanımı ve yasal izlene ilişkin ayrıntılı hükümler içeriyordu. Sistem, bilgi hizmetini işletmek için mekanizmayı sıkı bir şekilde takip eden ağ operatörlerini telif hakkı anlaşmazlıklarından kurtararak bir ihtar ve karşı bildirim mekanizması kurarak ağ mülkiyetinin yasal korumasını gerçekleştirir. Çin internet içerik endüstrisinin yavaş yavaş iyi bir hukuki ortam oluşturduğunu söyleyebiliriz. Haziran 2007'de, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün, WIPO, yönetimindeki Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Telif Hakkı Anlaşması, WCT, ve WIPO Performansları ve Fonogramlar Anlaşması, WPPT, kısaca İnternet Anlaşması, Çin'de yürürlüğe girdi. İnternet Anlaşması, Bern Konvansiyonu ve Roma Konvansiyonu'nda onaylanan geleneksel telif hakkı ve komşu hakların koruyucu ilkesini, bu yeni tekniklerin telif hakkı korumasına getirdiği sorunu çözmek için dijital ortama, özellikle de internete kadar genişletiyor, bu, telif hakkı korumasında yeni bir seviyeye işaret ediyor. Çin fikri mülkiyet koruması, çevrim içi telif hakkı korumasının da güncellenmesi gerekiyor. Şu ana kadar Çinli arama motoru Baidu, The Stones, TSE, ile kapsamlı bir stratejik anlaşmaya vardı, bu anlaşmada TSE, Beidou MP3'teki şarkıları ücretsiz deneme için sağlıyor ve her iki tarafta reklam gelirlerini paylaşıyor, bu bir kazan kazan durumu. Her ne kadar Çin, yukarıdaki önlemlerle internette dahil olmak üzere fikri mülkiyet içerikleri üzerinde etkili bir koruma sağlasa da, ilgili yasa ve yönetmeliklerin kültür, Sanayi ve Ticaret ile Kamu Güvenliği Bakanlıkları tarafından sistematik ve entegre bir koordinasyon mekanizması olmadan geçirilmiş olması orantısızlığa neden olmuştur. Kolluk kuvvetleri kapsamında olması ve kurumsal yönetişim boşluğundan dolayı düzenli ve bilimsel bir yönetim durumu oluşturmanın zorluğu. Bu nedenle Çin, Ulusal Kültürel Güvenlik ve Kültürel Yeniliğin Teşviki Genel Stratejisinden başlamalı, kültürel gelişimi teşvik edecek bir fikri mülkiyet koruma sistemi oluşturmak için gözlerini hukuk sistemine, kurumsal ortamlara, personel tahsisine ve sistem değerlendirmesine dikmelidir. Yenilik ve Çin kültürel güvenliğinin sürdürülmesi. 4. Çeşitlendirilmiş bir kültürel aktarım sistemi oluşturmak ve kültürel aktarım yeteneğini güçlendirmek. 4.1 Kültürel gelişimin, Kültürel aktarım yeteneğinin güçlendirilmesinin maddi temeli olan kültür endüstrisine öncülük etmesine izin verin. Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte kültürel aktarım küreselleşme eğilimi göstermekte, kültürel aktarımın taşıyıcıları daha karmaşık ve çeşitlidir, kültür endüstrisinin gelişim durumu da bunu maksimum ölçüde etkileyecektir. Ulusal kültür aktarım yeteneğine karar verir. Kültür endüstrisinin bir taşıyıcı olarak tarafsız olduğunu, taşıdığı bilgilerin spesifik olmadığını belirtmekte fayda var, kültürel ürünler farklı kültürel bilgileri aktarabilmektedir. Kültür endüstrisinin tarafsız taşıyıcısı olma özelliği, tüm ülkelerin kültürel aktarımı için geniş bir stratejik alan sağlar. Bu nedenle, kültür endüstrisinin büyümesi ve gelişmesi, ulusal kültürün aktarılabilirliğini otomatik olarak güçlendirmeyecektir. Kültür endüstrisinin güvenliği, bir kısmı ekonomik güvenliğe ait olan ulusal kültürel güvenlikle güçlü korelasyonuna rağmen, ulusal kültürel güvenlikte tam olarak aynı şey değildir. ÇKP'nin 16. Ulusal Kongresi, kültür endüstrisini piyasa ekonomisi koşullarında sosyalist kültürü zenginleştirmenin ve insanların ruh ve kültür ihtiyaçlarını karşılamanın önemli bir yolu olarak tanımlıyor. Hu Jintao ayrıca CKP Merkez Komitesi 16. Siyasi Bürosu 7. Toplu Öğrenme Konferansı'nda kültür endüstrisinin gelişmesi için sosyal faydayı ilk sıraya koyması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle kültür endüstrisinin gelişimi sadece yeni bir ekonomik büyüme noktası olarak değil, kültürel yapıyı güçlendirecek ve kültürel aktarımı genişletecek bir yöntem ve yol olarak görülmelidir. Dolayısıyla, Kültürel inşanın kültür endüstrisinin gelişimine öncülük edip edemeyeceği, ulusal kültürel güvenliğin korunmasında önemli bir husustur, bu da bizden, kültür endüstrisini geliştirirken Çin kültürel ürünlerinin ileri kültür ve ulusal kültürün aktarılmasının taşıyıcısı olmasını sağlamamızı talep eder. Öte yandan Çin, Çin'e gelen kültürel ürünleri ve kültürel yatırımları daha fazla Çin kültürel bilgisi ile oluşturmak için DTÖ'nün sağladığı stratejik alanı tam olarak kullanmalıdır. Kültür endüstrisi, kültürü ana kaynak haline getiren, kültürün üretiminden, yönetiminden ve pazar işleyişinden kar elde eden, Tüketicilere manevi ve kültürel ürünler ve hizmetler sağlayan ve ekonomik bir toplumun gelişimine kültürel güç katan işletmeler ve endüstriler için kullanılan genel bir terimdir. CHP 16. Ulusal Kongresi'nin raporu şunu belirtiyor: Tüm partili yoldaşlar, sosyalizmin refahını teşvik etmek için kültürel inşanın stratejik anlamını derinlemesine kavramalıdır. Kültür endüstrisine yönelik politikayı iyileştirmeli, kalkınmayı desteklemeliyiz. Kültür Endüstrisinin Güçlendirilmesi ve Çin Kültür Endüstrisinin Genel Gücünü ve Rekabet Gücünün Güçlendirilmesi. ÇKP'nin 17. Ulusal Kongresi Sosyalist Kültürün Büyük Refahını ve Gelişimini Öne Çıkarıyor. Bir ülke için önemli bir sektör haline gelen kültür endüstrisinin küresel dünyada hızla gelişmesi küresel bir trend haline geldi. Çin, fikirlerini değiştirmeye devam etmeli ve kültür endüstrisinin gelişimini hızlandırmak için birçok önlem almalı. a. Yapısal uyumu hızlandırmak ve modern kültürel pazar sistemini mükemmelleştirmek. Çin'deki pek çok kültür kurumu planlı ekonomi sisteminin ürünüdür, işlevleri örtüşmektedir ve yalnızca yerel olarak üretip aktarmaktadırlar. Bu tür bir endüstriyel dağıtım yapısı, ne insanların sürekli büyüyen ve çok katmanlı kültürel taleplerini ve renkli kültürel formlardaki nesnel gerçekliği karşılayabilen, ne de sosyalist piyasa ekonomisindeki ekonomik dolaşım yasasına uyum sağlayabilen kültürel kaynakların israfına yol açmaktadır. Ve hem yurt içi hem de yurt dışındaki kültürel pazarların sürekli yoğun rekabet durumu nedeniyle daha da az. Bu amaçla, edebiyat ve sanat kuruluşları ile medya arasındaki her türlü kültürel kaynağın kapsamlı bir kazanç elde edecek şekilde uygun şekilde ayarlanıp entegre edildiği, gelişimsel bir mega kültür konseptini oluşturmalıyız. Şu anda odak noktası, yoğun, büyük ölçekli ve verimli operasyon düzeylerini iyileştirmek ve aynı zamanda rekabet gücünü ve risklere direnme yeteneğini artırmak için modern işletme sistemi altında olağanüstü performansa ve güçlü yönetim yeteneğine sahip kültürel endüstri gruplarının organize edilmesi olmalıdır. Yapısal uyum ve reformların derinleştirilmesi temelinde, ortak operasyon, yeniden yapılanma, Birleşme gibi modern işletme işletme yöntemleriyle planlara göre meslek bölümü ve ölçeklendirme talebiyle kültür endüstrisi grupları kurmalı ve geliştirmeliyiz. Ayrıca bölgesel segmentasyon ve endüstriyel engeller ortadan kaldırılmalı, endüstriyel grupların bölgeler ve endüstriler arasında faaliyet göstermesi teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Sermaye ile işletmeyi birbirine bağlayarak kurulan sanayi grupları, kaynakları paylaşmak birbirlerinin avantajlarını tamamlamak, yararları ve riskleri paylaşmak için birden fazla çalışma biçimi benimsemelidir. Çin, piyasa rekabetine dayanarak, yabancı kültürel sermayenin etkisine direnebilecek bazı güçlü kültürel sanayi gruplarına sahip olduğundan emin olmalıdır. Ekonomik sisteme uygun, modern bir kültür pazarı sistemi kurmak ve geliştirmek, kültür endüstrisini geliştirmenin ve insanların manevi ve kültürel yaşamını zenginleştirmenin anahtarıdır. Birincisi, bu, ulusal düzeyde birleşik, açık, rekabetçi, düzenli bir pazar sistemi oluşturmak için kültürel ürünlerin ve faktör pazarının inşasının güçlendirilmesini, kaynakların ve ürünlerin bölümlere ve bölgelere ayrılmasıyla öne çıkan eski tekelci planlı dağıtım sistemini kırmayı gerektirir. Ve müreffeh. Büyük bir pazar oluşturmak için Çin, merkezi dağıtım, zincir mağaza operasyonları ve e-yönetim yoluyla kültürel ürünlerin büyük dolaşımını güçlü bir şekilde teşvik etmelidir. Çin ayrıca, yeni tekniğe dayalı olarak gelişen kültürel ürünlerin pazar büyümesini desteklemek, kırsal ve uluslararası pazarı güçlü bir şekilde genişletmek ve genişlemek için sermaye, mülkiyet hakları, yetenekler, Bilgi ve tekniklerden oluşan kültürel üretim faktörü pazarlarının inşasını hızlandırmalıdır. Kültürel ürünlerin pazar kapsamı, Çin, kültürel kaynakları ve kültürel ürünleri idari düzeylere, bölümlere ve departmanlara göre dağıtan planlı ekonomiden doğan eski çerçeveleri kırmalı ve kaynakları rekabetçi işletmelere yoğunlaştırmak için piyasa mekanizmalarının yardımıyla modern dolaşım ve bölgeler arası pazarlama ağları kurmalıdır ve terminal pazarına yönelik ürünleri tanıtın. Aynı zamanda Çin, kültürel üretim operasyonunun ve kültürel hizmetin piyasalaşma derecesini artırmak için yönetim, vekaletname, değerlendirme, kimlik doğrulama, yönlendirme, danışmanlık ve planlama gibi pazar aracı kurumlarını geliştirmeli ve mükemmelleştirmelidir. Piyasa aynı zamanda rekabetçi bir piyasayı ve dürüst ve adil bir kültürel ortamı teşvik edecek şekilde yasal olarak düzenlenmeli ve yönetilmelidir. Kültür endüstrisinin mülkiyet yapısını daha fazla ayarlamalı ve mükemmelleştirmeli, özel kültür işletmelerinin gelişimini hızlandırmak için endüstri politikalarında özel olarak işletilen kültür işletmelerine aktif destek vermeli, her türden kültürel işletmenin birbiriyle rekabet edebileceği iyi bir durum oluşturmalıyız. Diğer, b, kültürel yatırım ve finansman sisteminde reform yapmak, kültür endüstrisine sermaye girdisini artırmak. Çin kültür endüstrisini geliştirmek, garanti olarak buna karşılık gelen bir yatırım ve finansman sistemini gerektirir. Kültür endüstrisine ve kültürel girişimlere yapılan yatırımlar, ülke bütçesinde her yıl orantılı olarak artmalıdır. Büyük kültürel projelerin yatırımı ve finansmanı, hükümet dairelerinin ekonomik yönetime yönelik yıllık planına dahil edilmelidir. Hükümet, devlet sermayesi için bir yatırım büyüme mekanizması doğuracak şekilde yatırım tahvilleri yoluyla hazineye aktif destek sağlamalıdır. Çin, kültür endüstrisi için fon oluşturmak ve gelecek vaat eden kültürel kaynak projelerinin, endüstriyel gelişimine özel fon desteği sağlamak için hiç vakit kaybetmemelidir. Toplumun her kesiminden yerli ve yabancı insanların bağış yapması ve kamu yararına olacak her türlü kültürel projeyi gerçekleştirmesi teşvik edilmeli, ülkeler ve topluluklara yönelik kar amacı gütmeyen kültürel projeler için çeşitlendirilmiş fonlardan bir finansman mekanizması oluşturulmalıdır. Birincisi, hükümet girdisi, kültür endüstrisinin girdisinin ana kanalı olmalı, dolayısıyla Çin'dir kültür endüstrisine yönelik bütçeyi artırmalı ve kültür endüstrisinin gelişimini desteklemek için özel fonlar oluşturmalıdır. Kültürel girişimin gelişimsel taleplerine ve ulusal mali kaynakların artışına göre, her seviyedeki hükümetler, kültür endüstrisindeki girdilerin giderek artması varsayımına dayanarak, yatırım yöntemlerini değiştirmeli, girdi yapısını ayarlamalı ve bu girdilerin kullanımına tam anlamıyla yer vermelidir. Piyasa ekonomisi kanununa ve bizzat kültürün gelişim kuralına göre finansal yatırımın faydası. İkincisi, hükümetin daha liberal politikalar benimsemesi, tüm toplumsal güçleri ve sivil güçleri kapsamlı bir şekilde kültür endüstrisine katılmaya çekmesi gerekiyor, bu endüstrinin girdisi, Çin kültür endüstrisine girdiği artırmanın temel yöntemidir. Çin tekeli kırmalı, pazar erişimini artırmalı ve sosyal sermayeyi kültür endüstrisine yatırım yapmaya teşvik ederek çoklu yatırım mekanizması oluşturmalıdır. Yabancı sermaye olduğu sürece kültür endüstrisinin öncelikle sosyal sermayeye açılması gerekiyor. Çin, devlete ait işletmeleri kültürel inşaya katılmaya teşvik etmeli, Sosyal sermayeyi hükümet tarafından tanınan kültürel işletmelere, müzelere, sanat galerilerine ve sanat gruplarına yatırım yapmaya teşvik etmeli ve sosyal çevrelerin koruma, geliştirme ve kullanıma katılmasını teşvik etmelidir. Hızlı ulaşım ve geniş kapsama alanıyla kültürel aktarım sistemi oluşturan kültürel kaynaklar. Üçüncüsü, Çin, kültürel güvenliğini korumaya dikkat ederken Çin kültür endüstrisini tanıtmak için çeşitli kanallar ve biçimler aracılığıyla uluslararası sermayeden tam olarak yararlanmalıdır. c. Kültürel yetenek politikasında yeniliği teşvik etmek, insan kaynaklarının kültürel gelişiminin temelini atmak, kültür ekibinin inşasını ve yönetimini güçlendirmek, Kültür endüstrisini geliştirmenin temel koşulu ve aynı zamanda zamanın temasına tam kapsam vermenin temel garantisidir. Günümüzde kültür endüstrisi, yeteneklerin bilgi ve yetenek yapısına yönelik talebin artmasıyla birlikte ileri teknolojiyle yakından bağlantılı bir alan haline geldi. Çin'in DTÖ'ye katılımının ardından yetenek rekabeti giderek daha şiddetli hale geldi ve kültür endüstrisinde yetenek sermayesi akışı hızlanacak. Kültür endüstrisinin sürdürülebilir gelişiminin geliştirilmesine büyük önem verilmeli ve ulusal kültür endüstrisinin yenilikçiliği, gelişimi ve araştırmasının temeli olarak üniversitelerin rolüne tam anlamıyla yer verilmelidir. Kolejlerin, üniversitelerin ve kültür çevrelerinin gücüne ve kaynaklarına dayanarak, yerel toplumun kalkınması için kültürel yönetim ve işletme konusunda yüksek nitelikli bireyler yetiştirilmelidir. Kültür, operasyon ve yönetim konularında eğitilmiş bu profesyonel yetenekler, kültürlü, operasyon ve yönetim bilgisine sahip olan, kültür endüstrisini yönetecek, kültür endüstrisinin gelişimini sürdürmek için insan kaynağını biriktirecek ve kültür endüstrisindeki yeteneklere hakim konuma hakim olacak. Her türlü kültürel birim, yeteneklerin gelişmesine yardımcı olan bir mekanizma ve ortamı teşvik etmeli ve iç yapısal reformu derinleştirerek onlara öne çıkmaları için bir alan sağlamalı ve kültür çalışanlarını tam olarak motive etmeli ve coşku ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek onlara güvenli bir ortam sağlamalıdır. Sosyalist kültürel cephenin inşasını güçlendirecek alan, insan kaynakları kültürel girişimlerin temel kaynaklarıdır, dolayısıyla Çin, kültürel insan kaynaklarının rasyonel akışını kolaylaştırmak için adil, eşit ve makul bir performans değerlendirme sistemi ve teşvik mekanizması kurmalıdır. Çin, kültürel yetenekler için uygun bir performans değerlendirme sistemi keşfetmek amacıyla diğer sektörlerin başarılı deneyimlerinden faydalanabilir ve bunlardan öğrenebilir, böylece bir kültürel yenilik ekibi oluşturabilir. Aynı zamanda kültürel yeteneklerin başarı duygusunu ve onurunu güçlendirmek için ulusal bir ödül sistemi kurularak olağanüstü katkıları olan kültür emekçileri takdir edilmelidir. Kültürel operasyon yönetiminde ve sanatçılarda bir grup yüksek kaliteli yeteneği teşvik etmek ve estetik eğitimi yoluyla yaşam sanatçıları ve kültürel tüketiciler pazarını geliştirmek için sanatsal ve ekonomik yöntemler kullanılmalıdır. d. Çin kültür endüstrisinde modern bilim ve teknolojinin uygulanmasını güçlendirmek. Çin'in kültürel girişimlerinin yeniden şekillendirilmesi, bir yandan yeni kültürel üretim biçimlerini teşvik eden, diğer yandan da dijital çağın özelliklerini gösteren, yani maliyetsiz kopyalama ve iletim, müşteri yapımı ve dağıtım gibi yüksek teknolojilerin katılımını gerektirmektedir. Etkileşimli hizmetler, sanal gerçeklik ve günlük yaşamda her yerde bulunma bu, bir işletmenin temel rekabet gücünü artırmaya ve bir bölge içinde yerel uzmanlıkları ve kültürel sanayi gruplarını taşıyan kültürel sanayi üsleri kurmaya yardımcı olacaktır. Küresel bir trendle yakından bütünleştirdi. Dijital trendler, kültür endüstrisindeki mevcut biçim ve trendlere devrim niteliğinde bir değişim getiriyor. Yüksek teknolojideki yeniliklerin entegrasyonu ile sanat ve kültürün geliştirilmesi, Çin ulusal kültür ve sanatını güçlendirmenin önemli yöntemleridir. Çin kültür endüstrisindeki patlama, kültür endüstrisindeki modern bilimsel ve teknolojik başarıları yansıtmalıdır, bu şunları içerir, kültür endüstrisi ve kültürel ürünlerde bilimsel ve teknolojik düzeyin iyileştirilmesi, Kültür endüstrisinin ve kaynaklarının dijitalleştirilmesinin güçlendirilmesi ve kültür endüstrisinin hızlı bir şekilde gelişmesine yol açacak şekilde ağ bağlantılı yapılaşma. E. Kültürel ürünlerin kalitesini artırmak ve kültür endüstrisinde marka oluşumuna önem vermek. Geleceğin toplumunun gündomu endüstrisi olarak kültür endüstrisinin canlılığı, Kültürün ekonomik değerinden ve ekonominin kültürel çağrışımından gelir ve bunun belirli bir kültürel marka tarafından desteklenmesi gerekir. Marka, bir işletmenin markasıdır, kültür pazarının parlak noktasıdır. Çin'in kültür endüstrisi pazarı kazanmak istiyorsa, uluslararası ve yerel kültürel kaynakların şiddetli rekabetine katılıyorsa ve kendisini yenilmez kılıyorsa, kendi markasını oluşturmak için markalaşma yöntemlerini kullanmalıdır çünkü yalnızca bir markanın pazarda ekonomik avantajı ve çekiciliği vardır. Kültür endüstrisinin ana alanı olan medyayı örnek alırsak, dünya medyasında kültür pazarını domine eden 9 medya devi var: Time Warner, Disney, Bertelsmann, Viacom, News Corp, Sony, American Telephone ve Telegraph, Universal Studios ve Japan Broadcasting Corporation (NHK). Her biri yılda milyarlarca gelir elde ediyor. Küreselleşme açısından bakıldığında, eğlence pazarının %95'i dünyanın en büyük 50 medya eğlence şirketinin hakimiyetindedir ve haber üretiminin %90'ından fazlası Amerikalı ve Batılı kültürel grupların tekelindedir. Çin'de yıllık geliri 1 milyar RMB'yi aşan hiçbir kültür kuruluşu yok. En büyüğü olan China Media Group her yıl yalnızca 8 milyar RMB gelir elde ediyor. Kültürel markalaşmanın yokluğu, Çin'in kültür endüstrisinin büyümesinin önünde kritik bir engel haline geldi. Marka inşasının anlamı açısından, Çin'deki kültür endüstrisi zayıf bir tabaka olduğundan hala olgunlaşmamış durumda, geri kalmışlığı, Çin'in kültürel aktarım yetenekleri üzerinde büyük bir etkiye sahip. Marka oluşturmak sistematik bir projedir. Ünlü markaların marka üretim deneyimlerini analiz ederken, Marka yaratmanın genel süreci genellikle markanın farkındalığının yaratılması, marka planları, marka konumlandırma, kalite kontrol, marka iletişimi ve markanın korunması operasyonel adımlarını kapsar. Kültür işletmeleri, kendi özelliklerine göre bir marka oluşturmanın ve sürdürmenin benzersiz yollarını seçmeli veya yaratmalıdır. Kültürel girişimler, işletmelerin içinde bir dizi marka imajı stratejisi oluşturmalıdır, bu da kültürü, bir kültürel girişimin tüm eylemlerinin temel amacı haline getirir. Etkili bir marka çerçevesi oluşturmaya dikkat etmek, bir ana marka ile alt marka arasındaki mantıksal ilişkiyi temsil edebilir ve uluslararası etkiye sahip markaların dinamik bir entegrasyonunu ve önceliklendirilmesini sağlayabilir. Marka odaklı bir ürün tedarik zinciri oluşturmak ve kültürel girişimlerin kapsamlı rekabet edebilirliğini kolaylaştırmak için marka ile işletmenin temel rekabet gücünün desteklenmesi arasındaki bağlantıya da dikkat edilmelidir. Kültür endüstrisine yönelik markalar oluşturulurken ulusal kültür ile kültürel markanın birleştirilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Kültür endüstrisi ürünleri, teknikleri, hizmetleri ve benzeri içerir. Büyük festivallere yönelik markalar büyük bir kapsamlılığa ve teşvike sahiptir ve başarılı olanlar, turizm ve otelcilik gibi ilgili sektörleri harekete geçirerek karlı ekonomik faydalar sağlayabilir. Çin kültür endüstrisinin gelişmesinde, Çin Chengdu Gurme Festivali, Şangay Uluslararası Sanat Festivali ve Kunming Ulusal Çiçek Sergisi gibi yerel ekonomiyi güçlendiren ve Çin'in çiçek yetiştirme yeteneğini güçlendiren ünlü festival markaları yer aldı. Kültürel İletişim, F. Gelişen Yaratıcı Kültür Endüstrisinin Politika Yönelimini Oluşturmak Yaratıcı Kültür Çalışmaları Uzmanı John Hawkins, Yaratıcı Ekonomi adlı kitabında küresel yaratıcı ekonominin 22 milyar ABD doları kazandığına ve her yıl %5 oranında arttığına açıkça işaret ediyor. Bazı ülkelerde hız daha yüksek, Amerika %14, İngiltere ise %12. Dünyaya baktığımızda gelişmiş ülkelerdeki pek çok yaratıcı ürünün, yaratıcı ekonomide büyük bir dalga yarattığını görüyoruz. Farklı gelişmiş ülkelerdeki yaratıcı endüstriler, güçlü noktalarının, alanlarının ve yöntemlerinin yönlendirilmesiyle hızla gelişerek, dünyada ortaya çıkan yaratıcı endüstrilerin yoğun bir sahnesini oluşturmaktadır. Yerli kültür endüstrisi içerisinde son yıllarda yükselişe geçen yaratıcı endüstriler, İçinde bulunduğumuz tüketim çağında insanların manevi ve kültürel taleplerini karşılayan, teknolojiyle desteklenen ve yeni iletişim yöntemi olan interneti benimseyen yeni bir endüstri kümesi haline gelmiştir. Bununla ilgili kültür endüstrileri örneğin basın, radyo, film ve televizyon endüstrisi, ses ve video endüstrisi, performans endüstrisi, sanat eğitimi endüstrisi, kültür turizmi, kitle kültürü endüstrisi, kütüphane endüstrisi Müze endüstrisi, sergi endüstrisi, reklam endüstrisi, danışmanlık endüstrisi, oyun endüstrisi ve rekabetçi sporlar gelişiyor. Çin'in yaratıcı endüstrisi büyük ilerleme kaydetti, özellikle de sadece birkaç yıl içinde hızlı bir gelişme kaydeden Şangay'daki endüstri. Bir dizi yaratıcı girişimin gelişmesine, bir grup yüksek profilli yaratıcı endüstri parkları kurmasına ve bir grup olağanüstü yaratıcı yeteneği bir araya getirmesine yardımcı oldu. Ancak yaratıcı endüstri, küresel endüstriyel gelişmenin ilerleyen dönemlerinde gelişen, kavramı geleneksel imalat endüstrisinin kavram geliştirme, zihniyet ve yönetim deneyiminden çok farklı olan, yeni ortaya çıkan bir endüstridir. Bu nedenle, Çin yaratıcı endüstrisini geliştirmek, kültürel yönetim departmanlarının, dünya çapında kültürel endüstrilerin gelişimine ilişkin teori ve stratejilerin öğrenilmesine ve bunlara hakim olunmasına dayalı olarak, yaratıcı kültür endüstrisi için genel bir kalkınma planı yapmasını gerektirir. Yaratıcı endüstriye yönelik planlama, ulusal karakteri, geleneksel özellikleri, hedef kitlenin ve pazarın özelliklerini, Özel fikri mülkiyet haklarına ve teknolojik araçlar aracılığıyla Çin kültürel unsurlarına sahip daha yaratıcı kültürel ürünler yaratmak ve üretmek için geleneksel Çin kültürünün veya Çin kültürel geleneklerinin bütünleşmesini dikkate almalıdır. Yenilik ve uygulama, yaratıcı kültürel ürün ve hizmetler sağlama kapasitesini geliştirme ve Çin'in kültür endüstrisinin genel gücünü ve uluslararası rekabet gücünü artırma. 4.2 Kültürel rekabet gücünü artırmak ve Çin kültürünün uluslararası aktarımını teşvik etmek için kültürel diplomasiyi ve dış kültürel iletişimi güçlendirmek. 21. yüzyılda dünya genelinde ülkeler, özellikle de gelişmiş ülkeler, dış kültür aktarımına ve işbirliğine büyük önem vermekte ve nüfuzlarına ağırlık katmak için kendi kültürlerini ileriye taşımaktadırlar. Kültürel faktör, uluslararası ilişkilerde giderek daha hayati hale geliyor. Bu da kültürü, kişinin uluslararası duruşunu ve nüfuzunu geliştirmek için önemli bir strateji haline getiriyor. Ulusal kültürel güvenlik durumu kültürel yaratıcılıkla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, ulusal kültürel güvenliğin garanti altına alınması için ulusal kültürel rekabet gücünün güçlendirilmesi ve kültürel yaratıcılığın geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Çin, Çin'in uluslararası nüfuzunu artırmak için Çin'in ulusal kültür ve sanatını aktif bir şekilde dünyaya tanıtmalıdır. Çin, uluslararası topluluğa daha açık bir tavırla entegre olmalı, yeni alanları, yeni kanalları ve yeni dış kültürel aktarım biçimlerini keşfetmeli, Çin'in seçkin kültür ve sanatını aktif olarak dış dünyaya taşımalı ve Çin kültürünün uluslararası iletişimini teşvik etmelidir. A. Kültürel diplomasiye ilişkin rehberliği güçlendirmek ve kültürel diplomasinin normalleşmesini ve mevzuatını güçlendirmek. Kültürel diplomasi, günümüz dünya kültürleri arasındaki stratejik oyunların önemli bir aşamasıdır. Her yıl yaklaşık 52 Amerikan hükümet kuruluşu her türlü kültürel diplomatik etkinliğe katılmaktadır. 11 Eylül ve Irak Savaşı'ndan sonra Amerikan hükümeti, İmaj meselesinin Amerikan Ulusal Güvenliği'nde önemli bir konu haline geldiğini fark etti ve kültürel diplomasi stratejik konumunu yeniden kazandı. Kültürel aktarım unsuru olduğu sürece, çoğu ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu tarafından düzenlenen ve yönetilen iletişim projeleri, kültürel diplomasinin başarısını sağlayan kültürel diplomatik faaliyetler olarak listelenecektir. Çin, son yıllarda dünya çapındaki kültürel rekabete uyum sağlamak amacıyla Çin-Fransa Kültür Yılı, Çin-Rusya Kültür Yılı, Afrika Tema Yılı ve Çin-Afrika Tema Yılı gibi her türlü kültürel diplomatik faaliyet yürütmüştür. Kültür Yılı, Afrika'da Çin kültürü, Çin kültürel diplomasisinin gelişimini büyük ölçüde teşvik ediyor. Ancak şu anda Çin kültürel diplomasisinin desteklenmesinde kültür, diplomasi ve tanıtım departmanlarının aynı anda yer alması tipik bir durumdur ve bu durum, önde gelen bir koordinasyon örgütünün bulunmaması nedeniyle kültürel diplomasinin gücünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle Çin, kültürel diplomasinin amacını ve görevini belirlemek için kültürel diplomasi ile ilgili politikalar, yasalar ve düzenlemeler yapmalı, kültürel diplomasinin siyasi konumunu ve mali kaynaklarını yasal olarak sağlamak için kültürel diplomasiyi yönetmelidir. Dünyadaki deneyimler, kültürel diplomasinin yasallaştırılmış yönetiminin işin keyfiliğini önlediğini, kültürel iletişim projelerinin kültürel diplomasi yoluyla sorunsuz bir şekilde yürütülmesinin ise kültürel diplomasinin genel etkisini sağladığını kanıtlıyor. B. Kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi arasındaki ilişkiyi ele almak. Çin, kültürel diplomasiyi güçlendirirken Çin kültürünü aktarmak için çok yönlü kamu politikaları uygulamalıdır. İnsanlar en doğrudan kültürel semboldür. Kültürel diplomasi ile karşılaştırıldığında kamu diplomasisi daha hedefe yöneliktir ve diğer ülkelerin Çin kültürü hakkında bilgilendirilmesine odaklanabilir. Çin'e özgü bir kamu diplomasisi sistemi inşa etmek için Çin'in öncelikle zirve diplomasisinin gösteri etkisini tam anlamıyla geliştirmesi gerekiyor. Kamu diplomasisinin öncüsü olan devlet liderleri ve hükümet yetkilileri, diplomatik faaliyetlerle Çin ulusal ruhunu ve kişisel karizmasını temsil edebilir, yabancı kamuoyunun yoğun ilgisini artırabilir, kendileri ve Çin hakkında iyi bir izlenim verebilirler. İkincisi, Çin, iş adamları, akademisyenler veya sporcular gibi tüm çevrelerden ünlüleri davet ederken, Çin'de düzenlenecek daha fazla uluslararası sergi, ekonomik forum, akademik iletişim ve spor oyunları için teklif vererek halklar arası diplomasi yürütmeye çalışmalıdır. Görüşlerinin kendi ülkelerindeki kamuoyunun görüşlerini etkilemesine izin vermek. Çin, aynı zamanda deniz aşırı yetkililerin farkındalığını ve kalitesini güçlendirmeli, yerel olarak Çin'in birliğine, adaletine ve sıcakkanlılığına dair iyi bir imaj oluşturmak için çaba sarf etmelidir. Şu andan itibaren Çin, ulusal açıklık, işbirliği, sorumluluk, birlik ve bağımsızlık bilinci oluşturmak için yaşamın her kesiminden Çinlileri kendilerinden başlamaya ve küçük şeylerle başlamaya teşvik etmeye devam etmelidir. 100. Kültürel diplomasi ile kültürel iletişimin kaynaşmasını sağlamak ve dış kültürel iletişim için üç boyutlu bir yapı oluşturmak. Kültürel diplomasinin özü, dünyanın her yerindeki insanlar arasındaki manevi ve duygusal iletişimde, iletişime dayalı anlayış ve saygıda yatmaktadır. Kültürel diplomasi, iletişimin sürekliliğine, gerçekçi doğasına ve sıradanlığına bağlı olarak incelikli bir etki yaratır. Büyük bir kültürel iletişim olayı sansasyonel bir etki yaratabilir, ancak insanların yabancı kültürün inceliklerini anlaması zor olabilir. Dolayısıyla Çin, kültürel diplomasiyi teşvik ederken büyük etkinlikler düzenleyebilir ve yabancılar tarafından kolayca tanınıp kabul edilebilecek yöntemler benimseyebilir. Örneğin Çin, yabancıların Çin toplumunu ve kültürünü derinlemesine anlamaları için koşullar sunarak incelikli bir etki yaratarak, Uzun süren ve daha fazla dokunabilen deniz aşırı eğitim, eğitim, ziyaret ve anketlere yönelebilir. İnternetin gelişiyle birlikte internette gezinmek insanların her türlü bilgiye ulaşmasının temel yöntemi haline geldi. Çin, bilgi ve soruşturma için çeşitli terminaller kurmak üzere yurt dışında faaliyet gösteren Çin kurumlarına bilgi sunma yöntemlerini tam olarak geliştirebilir ve zamanla Çin siyaseti, Ekonomisi ve kültürü hakkında internetin avantajlarından tam olarak yararlanabilecek büyük miktarda multimedya bilgisi sunabilir. Bilgi çağında kültürel diplomasinin özelliklerini yansıtan kaynak ve teknikler. Kültürün gücünün kendine has özellikleri vardır. Zorlamayla değil, kültürün güzelliği ve ruhuyla üretilir. Güçlü geçirgenliği ve aşkınlığıyla incelikli, sessiz ve büyüleyicidir. Bu nedenle Çin, üç boyutlu bir kültürel iletişim ağı oluşturmaya büyük önem vermeli ve ulusal kültürel güvenliği temelden koruyarak farklı kültürlerin uyum içinde iletişim kurmasını teşvik etmelidir. Küreselleşmenin arka planına karşı Çin, Çin kültürünün çekiciliğini güçlendirmek, Büyük ulusal etkinliklerin hükümet dışı kültürel iletişimle ilgili temel konumu işgal ettiği bir durum oluşturmak için her düzeyde ulusal kültürel iletişimi yaratıcı bir şekilde gerçekleştirebilir. Çin, büyük kültürel iletişim etkinliklerinde panoramik stratejik plana büyük önem vermeli ve çok yönlü halkla ilişkiler faaliyetleriyle sadece etkinliğin kendisine değil, pazarlamasına da önem vermelidir. Çin ayrıca medya ve açık hava reklamları aracılığıyla insanları etkinlikten haberdar edebilir, ev sahibi şehirde bilgiler yerel medyada iletilebilir ve ana caddelerde yayınlanabilir. Ayrıca her büyük etkinlik, resim albümleri ve listeler gibi birçok promosyon öğesi tasarlayabilir ve oluşturabilir. Ayrıca Çin, zengin sivil kültürel kaynakları aktif olarak keşfetmek, kültürel kaynakların bütünlüğünü... Gelişimini ve kullanımını kolaylaştırmak ve kültürel marka projeleri oluşturmak için kuruluşlar ve bireyler tarafından düzenlenen her türlü sivil toplum kültürel etkinliğini güçlü bir şekilde desteklemeli ve geliştirmelidir. Bu dünyaya gidebilir. Çin, mevcut geleneksel kültürel projelerini uluslararası kültür pazarına doğru pazarlamalı ve Çin'in mükemmel ulusal kültürel ve sanatsal projelerini dünyaya tanıtmaya çalışmalıdır. Aynı zamanda Çin, hükümet ve sivil toplumun işbirliği içinde olduğu dış kültürel iletişim için iyi bir durum oluşturarak, yetenekli özel işletmelerin dış kültürel iletişim konusundaki operasyonel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. 500. Öne çıkan ulusal kültürel düşünceleri proaktif bir şekilde yaymak ve uluslararası toplumda kültürel güvenlik alanında kolektif güvenliğin gerçekleştirilmesini teşvik etmek. Çin ulusal kültürel stratejik modeli, uluslararası kültürel stratejik rekabetin önemli bir parçası ve çeşitlendirilmiş bir dünya kültürünün temsilidir. Dolayısıyla Çin ulusal kültürünün inşası, uluslararası rekabetin genel eğiliminden ayrılamaz. Çin'in kültürel stratejisinin uluslararası kültür sahnesinde rekabet gücünden yoksun olması sorunuyla ilgili olarak Çin, pasif savunma ve Çin ulusal kültürel stratejisini önleme tutumundan Kültürel stratejiyi açıkça ortaya koyan, kültürel strateji inşa eden daha aktif bir tutuma geçmelidir. Uyumlu bir dünya inşa etme kavramı. Tek kelimeyle Çin, sosyal sistem ve ideolojilerin ötesinde uluslararası kültürel ilişkiler geliştirmeli ve yeni bir ulusal güvenlik konseptini merkeze alan bir ulusal kültürel güvenlik stratejisi uygulamalıdır. Uluslararası kültürel yarışmalar sürecinde Çin, insanın gelişmiş kültürel değerleme kavramlarını görmek için açık yürekli olmalıdır. Aslına bakılırsa Çin Anayasası, insanlığın evrensel değer ve inanç arayışıyla tam olarak özdeşleşerek hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlük gibi evrensel ahlaki değer ideallerini açıkça belirtmiştir. Aynı zamanda Çin, pasif savunma ve pasif önlemlerden kaçınmalı ve kültüründe dünya istikrarı ve barışına fayda sağlayacak güçlü unsurları keşfetmelidir. Konfüçyüsçülüğün çeşitlilik içinde uyum kavramı, Çin'i çok kültürlü bir ortamda uluslararası ilişkilerin nasıl yönetileceği konusunda büyük ölçüde aydınlattı. Çin bugüne kadar dünyada 51 ülke ve bölge ile Konfüçyüs Enstitüleri kurulmasına yönelik 123 anlaşma imzaladı. Konfüçyüs teorisinin batıya aktarımı, 400 yıl önce İtalyan misyonerlerin Konfüçyüs'ün konuşmalarını kaydeden Analeks kitabını çevirip Avrupa'ya getirmeleriyle başladı. Şu anda Konfüçyüsçülük, Konfüçyüs Confucius enstitülerinin kuruluşunun dört denizdeki herkes kardeştir, çeşitlilik içinde uyum ve bir beyefendinin öğrenimi yoluyla arkadaş edinmesi ve erdemi geliştirmesi kavramının gerçekçi bir temsili olduğu beş kıtaya yayılmıştır. Ve bu arkadaşlar aracılığıyla, bu, Çin geleneksel kültürünün dünyaya aktarılması, dünya barışının güçlendirilmesi ve yeni yüzyılda Çin ulusal kültürel güvenliğinin inşası açısından son derece önemlidir. 5. Bölüm Çin'in ulusal kültür güvenliği stratejisinin derinden istismarı, felsefe ve sosyal bilimlerin refahı ve gelişimi. Ulusal kültür güvenliği strateji sisteminde felsefe ve sosyal bilimlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi temel bir işleve sahiptir. Bu yalnızca ideolojinin, ulusal kültürün ve kamusal kültürün yayılması için sağlam bir temel olmakla kalmaz, aynı zamanda kültürel potansiyel enerjinin, yenilikçiliğin ve iletişimin desteklenmesi için de önemli bir ön koşuldur. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin refahı ve gelişimi küreselleşmenin arka planına yerleştirilmelidir. Çin'in bu mantıklı başlangıç noktasının peşinden gitmesi, kalkınmanın kurallarını araştırması ve mevcut koşulları göz önünde bulundurarak stratejik düşünmesi gerekiyor. 1. Küreselleşme ve küreselleşmeye ilişkin 3 temel ipucu Çin modern felsefesi ve sosyal bilimlerinin gelişimi İnsan uygarlığının tarihi basitçe iki aşamaya ayrılabilir, devlet tarihi veya ulusal tarih ve dünya tarihi veya küresel tarih. Devlet ve millet tarihinin ilk dönemlerinde her devletin ve milletin medeniyet modelinin kendine has bir gelişim mantığı vardı. Farklı kültürel sistemler arasında kaynaşmalar, çatışmalar ve bütünleşmeler olmasına rağmen, her bir kültürel sistemin kültürel geni ve tarihsel mantığı genel olarak dinamik ve sürekli bir mirası korumuştur. Büyük çaplı bir bölünme veya birleşme olsa bile, yalnızca farklı devlet ve milletlerden yeni bir kültür gelişim mantığı oluşacaktır. Dolayısıyla tarihsel mantığın çok boyutluluğu ve çeşitliliği bu aşamadaki temel özelliklerdir. Çin uygarlığı bu özelliği yansıtan tipik bir örnektir. Her ne kadar Çin uygarlığı binlerce yıldır dramatik değişimler geçirmiş olsa da, evrimi sırasında Batı uygarlığından açıkça farklı olan tutarlı bir tarihsel mantık akışı vardır. Ancak kapitalizmin dünya tarihine öncülük etmesinden bu yana, insanlık tarihinin evrimi, ortak kültürel mantık doğrultusunda küreselleşme tarafından yönlendirilmiştir. İnsan uygarlığı dünya ve küresel tarih evresine dönüşmeye başlar. Kapitalist kültürün başlattığı ve hakim olduğu bu süreç, küresel çatışmaların ve kaynaşmaların kültürel entegrasyonudur. Bu sürecin temel eğilimi, insan uygarlığının gelişiminin ortak tarihsel mantığı takip etme eğiliminde olmasıdır. Kültürel çeşitlilik ve tarihi izlerdeki farklılık halen devam etmektedir. Kendilerini, kapitalist kültürün ateşlediği aynı küresel dönüşüm döneminde, Hatta bazen ana başlık olarak ve başlangıçta sermayenin yol açtığı ayaklanmalara yanıt olarak gösteriyorlar. Artık insanlık tarihinin muhteşem tablosu küreselleşmeyle çiziliyor. Modern kültürün karşılaştığı tüm sorunların küreselleşme çerçevesinde çözülmesi gerektiği ileri sürülebilir. Dünya sorunları bu şekilde çözülebilir, Çin sorunları da öyle. 1.1. Çin'in küreselleşmeye katılımının üçlü mantığı Küreselleşme güdüsünün asıl kaynağı, esas olarak, kapitalist üretim tarzının dünya çapında yayılmasında kendini göstermektedir. Sermayenin doğası, artı değer peşinde koşmak ve maksimum kârı elde etmektir, bu da kapitalist üretim tarzının genişleme eğilimini belirler. Kapitalizmin kontrolü altında dünya çapında bir üretim sisteminin inşa edilmesi sermaye genişlemesinin kaçınılmaz bir sonucudur. Piyasaların artık mümkün hale gelen ve her geçen gün daha da gerçek hale gelen bir dünya pazarına yayılması, yeni bir tarihsel gelişim aşamasını ortaya çıkardı. Kapitalist kültür, sermayenin küreselleşmesi kaçınılmazdır, tüm ulusları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak burjuva üretim tarzını benimsemeye zorluyor, onları kendi uygarlık dediği şeyi aralarına sokmaya, yani bizzat burjuva olmaya zorluyor. Tek kelimeyle, kendi devriminden sonra bir dünya yaratıyor. Kendi imajı, o zamandan bu yana, tüm ulusal kültürel mantık, küresel tarihin aynı sürecine dahil oldu. Çin uygarlığı da 3000 yıldır yaşanmamış büyük bir değişim yaşadı. Bu büyük değişim, 3000 yıldır nispeten istikrarlı ve bağımsız olarak miras kalan tarihsel mantığı bozdu. Çin uygarlığının tek doğrusal gelişimi kesintiye uğramıştır, bu, ulusal bir tarihten küresel bir tarihe dönüşümün işaretidir. Sermaye genişlemesi temalı bu dönüşüm, Çin tarihinin ana gelişme çizgisinin artık geleneksel kültürel mantığa bağlı kalmayacağını belirliyor. Ancak kapitalist medeniyetin miras aldığı çelişkiler, küresel tarihin kapitalizmle sonlanmayacağını belirliyor. Sermayenin teşvik ettiği küreselleşme sırasında herkesi, hatta en barbar ulusları bile medeniyete çekiyor. Ancak kapitalizm, insan uygarlığının yeni evresine öncülük ederken aynı zamanda yeni vahşetleri de yayıyor. Kapitalist medeniyetin sınırları, yarattığı ihtişamla birlikte büyür. Marx, kapitalist uygarlığın ilerleyişini överken bu sınırlamayı derinden ortaya koydu. Sermaye geliştikçe üretimin ve tüketimin sınırlayıcısı haline geliyor. Sermayeyi üretimin ve iletişimin sınırlayıcısı haline getiren diğer çelişkilerden bahsetmeye gerek yok. Kapitalizm uygarlığın yanı sıra buna karşılık gelen çelişkiler de üretir. Sonuç olarak sermaye kendi eliyle gömülecek. Marx, kapitalizmin olumsuz faktörlerini görmüş ve sermayenin peşinde olduğu evrensellik, sermayenin doğasından gelen sınırlamalarla buluşmaktadır. Belli bir aşamada gelişirken sınırlamalar sermayenin kendisidir. İnsanlar ortadan kaldırmak zorunda kalacaklardır. Sermaye ile sermaye. Dolayısıyla küreselleşmenin özgün mantığı olan sermaye genişlemesi mutlaka kendi olumsuz faktörünü üretecektir. Ancak sermaye kendiliğinden ve doğal olarak kendini yok etmeyecektir, aksine bu yok oluş bir tür aşkınlık ve yenilenmedir. Marx, sermayenin sırrını açığa çıkarırken, kapitalizmi aşan bir planın çıkarımını ve önermesini de göz ardı etmemiş, hatta teoriyi pratiğe dökmüştür. Dünya sosyalist hareketleri, kapitalist uygarlığın ve sermaye genişlemesinin önemli bir parçası olan Marx'ın bulguları ve önerileri altında gelişti. Buradan küreselleşmenin iç mantığı giderek iki ipucuna evrildi, kapitalist uygarlığın genişlemesi ve bastırılması ve kapitalist sınırlamaları aşan dünya sosyalist hareketlerinin gelişimi, bu iki ipucu ve yol, Çin'in küreselleşmeye dahil olması nedeniyle kaçınılmaz seçimlerdir. Şunu da belirtmek gerekir ki, kapitalizmin kendi özelliklerine göre yarattığı dünya, ancak yerleşik kapitalist ülkelerle aynı görkem ve medeniyete sahip değil, küresel genişleme ile birlikte gelen sömürü ve iç çelişkilere sahip. Bu küresel kapitalist sistem içerisinde Çin, kapitalist yola girerse yerleşik kapitalist ülkeler tarafından sömürülecek ve küresel çelişkiler taşıyacaktır. Dolayısıyla küresel tarihsel dönüşümün Çin açısından ana ekseni, Çin tarihinin 19. yüzyıldan bu yana doğruladığı kapitalizm olamaz. Küreselleşmenin iki ipucu arasında, kapitalist uygarlığın genişlemesi, olumsuz faktörlerinin artmasıyla birlikte azalacaktır. Dünya Sosyalist Hareketleri sermaye sınırlamasını aşacak ve küresel tarihin merkezi mantığına damgasını vuracaktır. Ekim Devrimi'nin temsil ettiği Dünya Sosyalist Hareketleri, küresel tarihsel dönüşümde Çin'in ulusal bağımsızlığını ve yeniden canlanmasını gerçekleştirmesinin yönünü işaret etti. Küresel tarihte bir Çin uygarlığının gerçekleşmesinin iki olumsuzlama ve aşkınlıktan geçmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Birincisi, Çin'in önceki ulusal kültürel mantığı, küreselleşmenin orijinal mantığı olarak sermaye tarafından reddediliyor ve aşılıyor. İkincisi, Çin ulusal kültürel mantığı ve orijinal sermaye mantığı, küreselleşmenin nihai yönünü belirleyen dünya sosyalist hareketleri tarafından reddediliyor ve aşılıyor. Çifte olumsuzlamalar ve aşkınlıklar aynı zamanda çifte miras ve bütünleşmedir. Dolayısıyla Çin tarihi olsun Dünya tarihi olsun. Çin'in gelecekteki yolu ne gelenekten kopacak, ne geleneğe bağlı kalacak, ne kapitalist medeniyetten uzaklaşacak, ne de Batı yolunu izleyecektir. Yalnızca sosyalist gelişmenin rehberliğiyle bu çifte çelişkiler çözülebilir ve çifte aşkınlık gerçekleştirilebilir. Yukarıdaki analizle dünyadaki büyük değişimler sırasında Çin medeniyetinin küresel dönüşümünün gerçekleşmesinin üçlü mantığı açıkça ortaya konmaktadır. Sosyalist yolu kararlı bir şekilde takip etmek, kapitalist medeniyeti tamamen özümsemek ve Çin medeniyetini yaratıcı bir şekilde miras almak. 1.2. Modern Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin gelişimine ilişkin üç temel ipucu, Çin tarihinin dönüşümü ekonomiyi, siyaseti, kültürü, sosyal yaşamı ve diğer tüm alanları kapsayan genel bir süreçtir. Kültür alanına ait olan Çin modern felsefesinin ve sosyal bilimlerinin üretimi ve gelişimi de bütünüyle tarihsel bir dönüşümü miras almıştır. Tarihin bütününün üçlü mantığına tekabül eden küreselleşme, yalnızca Çin geleneksel akademik çalışmalarının tek gelişimini bozmakla kalmadı, aynı zamanda Çin modern felsefesinin ve sosyal bilimlerinin üretiminin orijinal mantığını Batı kapitalist yapısının üç ipucuyla buluşturdu. Teori, Marksist teori ve Çin geleneksel akademik çalışmaları, Batı medeniyetinin doğuyu ele geçirmesinin özü, sermayenin küreselleşmesinde Çin'in kültürel modelidir. Kapitalist ideolojinin Batı teorilerindeki çevirilerinin sayısının artması ve Batılı disiplinlerin, öğrenmenin ve öğrenci işlerinin bölünme ilkelerine göre yayılmasının genişlemesiyle birlikte, Giderek daha fazla Çinli entelektüel batı doğa bilimlerindeki tüm akademik kategorileri tanıtmıştır. Yeni okul türlerinin kurulması ve eski okulların yeniden düzenlenmesi sırasında Çin'e ve sosyal bilimler. Ayrıca yavaş yavaş hem Çin hem de batı disiplinlerinin entegrasyonuna dayalı modern batı akademik bölüm sistemlerini ve bilgi çerçevelerini inşa ettiler. Çin felsefesi ve sosyal bilimleri de batılı akademik kapitalist teorilerin ana akım haline gelmesiyle gelenekselden modern doğru bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu, Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin küresel dönüşümündeki ilk olumsuzlama ve aşkınlıktır. Çin'in küreselleşmeye katılımının temel mantığı, sosyalizmin yönünü belirlemek için Çin geleneğinin ve kapitalist medeniyetin çifte inkarından geçmelidir. Aynen böyle. Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin teması kesinlikle Çin geleneksel akademisyeni ile ana akım batılı akademisyenin kapitalist teorilerle çifte aşkınlığından üretiliyor. Ekim devriminin zaferi ve yeni kültür hareketinin gelişmesi, Çin halkının ideolojik özgürleşmesini hızlandırdı. Marksizm geniş çapta yayıldı ve insanlar tarafından bilim olarak giderek daha fazla anlaşıldı, kabul edildi ve inanıldı. Çifte aşkınlığa gerçekçi bir yol sağlar ve aynı zamanda bu aşkınlığın sonucudur. O andan itibaren Marksizmi ana akım olarak kabul eden Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin yakınlaşması ve işlevi, onun gelişiminin temel ipucunu oluşturdu. Dramatik değişimin dönüşümünü gerçekleştirmeye yönelik üçlü tarihsel mantık içerisinde sosyalizm, Çin'in gelişiminin yönü ve sisteminin çerçevesidir. Gelişiminin temeli, yaratıcı bir şekilde dönüştürülen Çin medeniyetidir. Aynı zamanda gerçekçi gelişim sürecinde kapitalist kültürün meyvelerini özümsemeli ve ders çıkarmalıdır. Marksist teori, felsefeye ve sosyal bilimlere yansıyan üç temel ipucunun özü, çekirdeği ve yönüdür. Ancak doğru düşünme yöntemi olarak Marksizme inanmak, Çin kültürel mirasının değerlerini ve Marksizm dışı yabancı düşünceleri göz ardı ettiğimiz anlamına gelmez. Tarihsel gelişim açısından geleneksel Çin akademisyenlerinin özünü miras almak ve kapitalist küreselleşmenin yarattığı mükemmel akademik başarıları özümsemek mantıklıdır. Bu üç hususun tümü temel ve ana faktörlerdir. Ancak bunlar Çin sosyal bilimlerinin gelişimini belirleyen faktörlerin tamamı değildir. Çin modern felsefesi ve sosyal bilimleri ancak bu üç temel ipucunun işleyiş mekanizmasını kavrayarak tam tarihsel konumu ortaya çıkarabilir. 2. Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin refahı ve gelişimi için çözülmesi gereken 3 çelişki. Küreselleşmenin getirdiği dünya değişiklikleri, Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin gelişimine dair 3 ipucu üretti. Bu 3 ipucunun bütünleşmesi, Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin gelişiminde 3 çelişki çifti oluşturur, bilim ve değer, geleneksel ve modern, ulus ve dünya. Çelişkiler, felsefe ve sosyal bilimler alanının aynı gelişim sürecindeki üç güç olan Çin'in küreselleşmeye katılımının orijinal mantığından kaynaklanmaktadır. Üç çelişki çiftinin çözümleri Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin tarihsel temasını oluşturuyor. 2.1. Bilim ve değer arasındaki çelişki. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin gelişimi, bilim ve değer arasındaki çelişkiyi ortaya çıkaran üç ipucundan etkilenmektedir. Bu çelişkiyi çözebilmek için bilimsel temellere bağlı kalmalı ve değer yönelimini ön plana çıkarmalıyız. Felsefe ve sosyal bilimler çalışmalarında, her ne kadar amaçlarına ve değerlerin peşinde koşmaya dikkat etmemiz gerekse de, analiz, özet ve sonuç gibi bilimsel yöntemleri ve ifade etmek için kavram ve kategorileri kullanmanın bilimsel genel kuralını reddetmemeliyiz. Araştırma Kuralları ve Sonuçları hem batılı kapitalist teorilerde hem de Çin geleneksel akademisyenlerinde sınırlamalar, eksiklikler ve hatta hatalar olsa da, bir dereceye kadar nesnel yasaları ortaya çıkaran ve en azından insanın tarihin yasalarını anlamasının hangi aşamasını yansıttığını gösteren bilimsel faktörler de vardır. Başarılmıştır. Böylece Çin felsefesi ve sosyal bilimleri, Marksist teorinin, Kapitalist teorilerin hakim olduğu Batı Akademisi'nin ve Çin Geleneksel Akademisi'nin aynı bilimsel temeli üzerine inşa edilmiştir. Bilimsel temel konumu da oluşturulmuştur. Farklı disiplinlerden gelen tüm teorilerin farklı ekollere veya sistemlere sahip olduğu unutulmamalıdır. Herhangi bir teori, kendi ekolünü oluşturmak için, bir perspektiften belirli bir yöntemi kullanarak, disiplinin benimsediği bakış açısı ve yöntemlerle belirlenmeyen iç yasalarını yansıtmak veya ortaya çıkarmak için, bilimsel özelliklere sahiptir. Tüm bu özellikler ortaktır. Genel bilimsel kurallar olarak adlandırılabilecek teori sistemleri tarafından, teoriler sisteminin farklılığı iki soruya verilen farklı cevaplardan kaynaklanmaktadır. İlk soru şudur, teorinin değer yönü nedir? Hiçbir felsefi ve sosyal bilim teorisi, Marksizm ile Marksizm olmayanı birbirinden ayırmanın ilk şartı olan bu soruyu göz ardı edemez. İkinci soru şu, bu değerlere nasıl ulaşılabilir? Birinci soruya verilen farklı yanıtlar, ikinci soruya verilecek farklı yanıtları belirleyecektir. Çok sayıda ayrıntılı soru, araştırma perspektifi ve yöntemleri dahi, bu iki temel sorudan kaynaklanmaktadır. Bu sorulara verilen farklı cevaplar ve farklı değerler aynı standartlarla değerlendirilemez. Bu kıyaslanamaz özellik, farklı teori sistemlerini birbirinden ayırmanın sembolüdür. Günümüzde felsefenin ve sosyal bilimlerin refahı ve gelişimi, akademik ana akımın arka planında yer alan batı felsefesi ve sosyal bilimlerin olgun ve halen gelişmekte olan sistemlerini atlamamalıdır. Bu, Çin'in felsefe ve sosyal bilimler inşasının batılı sistemlerin sosyal bilimsel paradigmasını tamamen özümsemesini gerektirir. Bu özümlenme, beden ve işlev arasındaki tartışmadan, neyin özümsenmesi gerektiği ve nasıl özümsenmesi gerektiği konusundaki tartışmaya doğru değişiyor, bu, Liu Guoguang tarafından yakın zamanda yazılan bir makalede ortaya konan bir noktadır. Kilit nokta, Marksist teoriye, kapitalist teorilerin hakim olduğu Batı Akademisine ve Çin Geleneksel Akademisine dayanan karşılaştırılabilir bilimsel kuralların incelenmesinde yatmaktadır. Kapsamlı özümseme ve bütünleştirme, felsefe ve sosyal bilimlerin bilimsel ve ileriye dönük incelenmesinin dayanağıdır. Bilimsel temel kuralları oluşturmak adına Marksizmin değer yönelimlerini zayıflatma eğilimlerinden kaçınılmalıdır. Felsefenin ve sosyal bilimlerin, ekonomiyi temsil eden inşası, farklı ölçülerde, yalnızca analiz aracı olma özelliklerini vurgulayan ideolojiden arındırma eğilimine sahiptir. Ancak hiçbir felsefe ve sosyal bilim teorisi nesnel olarak değer sorularını yanıtlamaktan kaçınamaz. Marksizmin, insanın tarihsel hareketlerinin nesnel yasalarını derinlemesine ortaya koyduğunu belirtmek gerekir. Marksist felsefe bilimsel bir dünya görüşü ve metodolojisidir. Bu arada Marksizmin kendine özgü siyasi duruşu ve değer yönelimi, dünya halklarının çoğunluğunun temel çıkarlarıyla aynıdır. Marks'ın kapitalizm eleştirisi, sınırlarının ötesinde sosyalist bir plan inşa etmiş, bilim ve değerin organik birliğini gerçekleştirmiştir. Marksizm'de bilimin ve değerin içsel gücü, 100 yıla aşkın süredir hem olumlu hem de olumsuz toplumsal uygulamalarla defalarca kanıtlanmıştır. Bu nedenle Çin felsefesi ve sosyal bilimleri, bilimsel genlere ilişkin bu üç ipucu temelinde nihai Marksist yönelimi oluşturmalıdır. 2.2. Geleneksel ile modern arasındaki çelişki 3 ipucunun oluşturduğu geleneksel ile modern arasındaki çelişki, 1,5 yüzyıldır Çin beşeri bilimleri entelektüelleri arasında ana konu olmuştur. Bu konu içerisinde batılı kapitalist teori ve marksist teori genel olarak modern teoriye aittir. Dramatik değişimin özgün mantığı, çelişkinin çözümünün batılı teorilerin Çin akademik sistemi çerçevesinde bütünleştirilmesiyle gerçekleştirilemeyeceğini belirliyor. Marksizm ile birlikte kapitalist teorileri ana akım olarak ele alan Batılı Akademi, küreselleşmenin karşı konulmaz gücüyle Çin geleneksel akademisyenlerinin merkezi söylem konumunu ortadan kaldırdı. Eski moda gelenek artık yeni söylem tarafından kabul edilmezken, Yeni felsefe ve sosyal bilimlerin temelleri ne göz ardı edilebilir ne de yerel kaynaklar elinden alınabilir. Bu nedenle tek çözüm geleneksel akademiyi yeniden yaratmak ve yenilemektir. O zamandan bu yana Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin söylem sistemindeki değiştirici, geleneksel ve modernden yaratıcı bir şekilde dönüştürülmüş geleneksel ve modern dönüştürüldü. Ancak bu durum yeni sorunlar yarattı, felsefe ve sosyal bilimlerin yapısı ve içeriğine dayalı olarak, değiştirilmiş söylemin nasıl somutlaştırılacağı ve modern olanla nasıl birleştirileceği, sorunu çözmenin kilit noktası, moderni temel alan ve gelenekselden yararlanan bir ilke oluşturmaktır. Çin akademik düşüncesinin gelişimi, geleneksel ve modernin yanı sıra miras ve yeniliğinde kullanılmasıdır. Batılı teoriler, Çin felsefesi ve sosyal bilimlere ilişkin tüm teoriler için tek kaynak değildir. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin başarılı gelişimi, Çin medeniyetinin akademik teorilerine bağlıdır. Geleneksel akademisyenlerin değer vurgusunun eski doktrinlere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bazı geleneksel Çin akademik teorilerini her türlü hastalığı iyileştiren her şeye gücü yeten bir ilaç olarak gören yanlış eğilimden kaçınmalıyız. Geleneksel akademisyenlerin değeri ancak modern söylem sistemine dahil edildiğinde modern haliyle ortaya konabilir. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin modern formunun özü ve yönelimi, batılı ana akım sosyal bilimlerin paradigmasından ve teorisinden alınan dersleri içeren Marksizm'dir. Çin modernleşmeyi temel almalı ve geleneksel unsurları özümsemelidir. Yani Çin, Çin'in geleneksel akademik teori ve geleneklerinin Marksizmin öncülüğündeki olumlu kazanımlarını Marksist söylem sistemini kullanarak yorumlamalı ve onlara bu yeni dönemde yeni anlamlar kazandırmalıdır. Mirasın Marksizm metodolojisiyle eleştirilmesi ve özetlenmesi gerekir. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin başarılı gelişimi, Temel çerçeve olarak modern biçimini almalı ve geleneksel akademisyenlerin olumlu başarılarını özümsemelidir. Zamanın ruhunun bütünleştirilmesiyle modern felsefe ve sosyal bilimlerin inşasında geleneksel akademisyenlerin yerini alması gerekmektedir. Yeni konuları gelenekten gelen düşünce ve zekayı uygulayarak düşünmeli ve cevaplamalıyız. Miras ve yeniliğin organik birleşimini gerçekleştirerek Çin akademik düşüncesi, Modern Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin önemli bir parçası haline gelecektir. 2.3. Ulus ve dünya arasındaki çelişki. Küresel tarihe dönüşümdür. Kültür, felsefe ve sosyal bilimler alanlarında konu, dünyadaki ana akımlar ile ulusal özellikler arasındaki çelişkinin nasıl çözüleceğidir. Batılı teoriler ve Marksist teoriler günümüz dünyasındaki başlıca akademik söylemi birlikte inşa etmişlerdir. Çin'in gelişen ulusal kültürüyle olan ilişkisinin çözümünün tezahürü, modern Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin tüm gelişimine eşlik eden ulus ve dünya arasındaki çelişkidir. Çin modern felsefesinin ve sosyal bilimlerinin gelişiminin teması, ulusal düşünce mantığının mirası değil, tek tek ulusların dünyaya dönüşümüdür. Bu tür bir dönüşüm bir ikame değildir. Millet-Dünya ilişkisini ele alabilmek için dünyayı temel kabul eden ve milli ruhu teşvik eden ilkeye bağlı kalmalıyız. Ancak ulus ve dünya kavramlarını küreselleşme bağlamına oturtarak birbirinden farklı, gerçek anlamlar kazanabilirler. Küreselleşme, çeşitli tarihsel faktörlerin dünya çapında hale gelmesine neden olmuştur. Zaman ve mekan sınırlamaları aşıldıkça küreselleşme artık pasif bir milliyet oluşumu olmaktan çıkmıştır. Milliyetle karşılaştırıldığında bağımsız, yeni ve önemli bir kavramdır. Küreselleşmenin itici gücü olduğu ve eski yerel ve ulusal inziva ve kendi kendine yeterliliğin yerine, her yönde ilişkilere ve ulusların evrensel karşılıklı bağımlılığına sahibiz. Maddi üretimde olduğu gibi entelektüel üretimde de öyle. Bireysel bireylerin entelektüel yaratımları uluslar ortak mülkiyet haline geliyor, Ulusal tek yanlılık ve dar görüşlülük giderek daha imkansız hale geliyor ve çok sayıda ulusal ve yerel edebiyattan bir dünya edebiyatı doyuyor. Küreselleşmeden bu yana dünya ve küre kavramları milliyetin yorumlanması ve gerçekleştirilmesinde başlangıç noktası haline gelmiştir. Çin sadece dünya millettir vurgusunu yapmamalı, aynı zamanda dünyanın gerçek miliyete bürünebileceğinin de farkına varmalıdır. Tıpkı Wiseryn Belinski'nin belirttiği gibi Edebiyat ancak hem belirli bir ulusun hem de insanın özelliklerini taşıdığında gerçek ulusal özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle vatandaşlığın teşviki, ayırt edici özelliklere sıkı sıkıya bağlı kalmak değildir. Küresel bir doğayı, dünyayı ve genel süreci takip etme sürecidir. Dünya akademik sahnesinde Çin okullarının tamamen batılılaşmadan ancak Çin ulusal tarihinin dünya tarihine dönüştürülmesiyle üretilebileceği belirtiliyor. Küreselleşmenin bir sonucu olarak Marksizm, dünya sorunlarını ulusal biçimde çözmektedir. Marksizmin kendisi ulusun ve dünyanın birliğidir. Bu nedenle Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin dönüşümü, ulusal akademik düşüncelerin özümsenmesi ve bütünleştirilmesine odaklanan Marksizmin dünya çapındaki çerçevesine dayanmaktadır. Milli ruhu geliştirmek ve geliştirmek için tarihi bir duruşa ve dünya görüşüne sahip olmalıyız. Çinli ulusal akademisyenler ve kültürel ruhlar ancak açık, entegre, yenilenmiş ve yaratıcı bir küresel dönüşümle desteklenebilir. 3. Çin felsefesi ve sosyal bilimlerinin refahı ve gelişiminin genel hedefi olarak tek rehberlik ve üç özelliğin oluşturulması ve bilimsel anlamı. Küreselleşmenin ortak tarihsel mantığı altında, kapitalizmin yarattığı tarihsel süreç, Kapitalizmin eleştirisinde motivasyon olarak kullanılan dünya sosyalist hareketleri ve Çin uygarlığının gelişme mantığı birbiriyle bütünleşerek çağdaş toplumun toplumsal gelişiminin temel ipucu haline gelmektedir. Çin, bir buçuk asırdı 3000 yıldır gerçekleşmeyen büyük bir değişim olan ulusal tarihten dünya tarihine geçiş sürecinde Çin'in sorunlarının kaynağında bu üç faktörün olduğu varsayılabilir. Tüm toplumsal dönüşümler, çelişkiler ve kalkınma sorunları bu üç faktörden çıkarılmıştır. Bu nedenle, tüm Çin sorunlarına yönelik çözümler, bu üç faktörün entegrasyonunun genel kurallarına odaklanmalıdır. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin yeşermesi ve gelişmesinin temel yolu da bu üç faktörden başlamalıdır. Modern Çin felsefesi ve sosyal bilimleri, Çin'in küreselleşmeye katılımının tarihsel mantığından türetilmiştir. Onun müreffeh gelişimi, Çin'e özgü sosyalizmin inşasındaki büyük uygulamaya dayanmaktadır. Çin'e özgü sosyalizm, son bir buçuk yüzyılda yaşanan dramatik küresel değişimlere yanıt veren ve Çin'in ulusal bir tarihten dünya tarihine dönüşümünün bir sonucu olan başarılı bir yoldur. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin müreffeh gelişimi bu yola kültürel ve akademik boyutlar sağlıyor. Çin'e özgü sosyalizmin inşasındaki büyük uygulama, onun gelişmesinin tek kaynağıdır. Çin'e özgü sosyalizmin özü, Çin'in küreselleşmeye pasif katılımında üçlü bir mantık izlemektir. Çin, kapitalist kültürel başarıdan öğrenilen derslerden yararlanıyor, sosyalist yolla sermaye sınırlamasını aşıyor ve Çin sosyalizminin gerçekleşmiş biçimini arıyor. Kültürel çalışmalar ve beşeri bilimler alanında Marksizmin ilkelerine uygundur. Çin, kapitalist teorilerin hakim olduğu Batı akademisini özümsemeli ve bunlardan yararlanmalıdır. Nasıl ki kalkınma Batı yolunu takip edemiyor ve eski geleneklere dönülemiyorsa, felsefe ve sosyal bilimlerin gelişmesi de bu iki yanlış yoldan gitmekten kaçınmalıdır. Batı ideallerinin kör ettiği akademik paradigma ve geleneğin yeniden canlandırılması fantezisi, Çin'in küreselleşmeye katılımının üçlü mantığının yalnızca bir yönüne odaklanıyor. Çin'in felsefesi ve sosyal bilimleri, yalnızca Çin'e özgü sosyalizmin uygulanmasından gelişmelidir. Ancak üçlü tarihsel mantığı ve üç gelişimsel ipucunu doğru bir şekilde kavrayarak onun başarılı gelişimini elde edebiliriz. Çin özelliklerine sahip güçlü sosyalist dava ve çok yönlü, varlıklı bir toplum inşa etmeye yönelik büyük uygulama, Felsefe ve sosyal bilimlerin müreffeh gelişimi için geniş bir teorik aşama ve tükenmez bir teorik yenilik kaynağı sağlayacaktır. Mevcut küresel akademik alanda Çinli akademisyenlerden gelen seslerin Çin'in uluslararası statüsünün desteklenmesinin gerisinde kalmaması gerekiyor. Felsefe ve sosyal bilimler çalışmaları, Hegemonik Batı akademik söylemini yıkmak için stratejik komuta noktası olan Çin özelliklerine sahip büyük sosyalizm uygulamasına dayanmalı ve kök salmalıdır. Çin felsefesi ve sosyal bilimler, sosyal pratik olmadan gelişemez. Gerçek süreç aynı zamanda Çin'in bir bütün olarak gelişmesine de karşılık geliyor. 11. Merkez Komitenin 3. Genel Kurul Toplantısından türetilen Çin özelliklerine sahip sosyalizm, Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin gelişimi için yeni bir başlangıç noktasını işaret ediyor. Yeni yüzyılda, Çin'e özgü sosyalizm, her yönüyle refah içinde bir toplumu teşvik etmeye başlıyor ve bu da Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin müreffeh gelişimi için yeni gereklilikleri ortaya koyuyor. Ocak 2004'te, ÇKP Merkez Komitesi Felsefe ve Sosyal Bilimlerin Daha Başarılı Gelişimi hakkında görüşler yayınladı. Açıkça şunu öne sürüyordu, modernleşmeye, dünyaya ve geleceğe dönük Çin özelliklerine sahip felsefe ve sosyal bilimler inşa etmek için çaba sarf etmeliyiz, Marksizmi, Mao Zedong düşüncesini, Deng Xiaoping teorisini ve üç temsilin önemli düşüncesi, yaklaşık 10 yıl içinde çağın özellikleri ve makul yapıları ile tam bir disiplin sistemi oluşturur. Ağustos 2004'te, CPC Merkez Komitesi ve üniversite öğrencilerinin ideolojik ve siyasi eğitiminin daha fazla güçlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin devlet konseyi, disiplin ve ders kitabı sistemlerinin Çin özellikleri, Çin stilleri ve felsefe için Çin ruhlarıyla formüle etmek için büyük çaba sarf etmemiz gerektiğini önerdi. Ve çağdaş Çin Marksizminin rehberliğinde sosyal bilimler, tek rehber ve üç özellik, Çin'e özgü büyük sosyalizm pratiğine dayanmaktadır ve felsefenin ve sosyal bilimlerin gelişmesinin temel şartıdır. Felsefe ve sosyal bilimlerin yeni tarihsel koşullar altında gelişiminin genel özelliklerini gösterir. Felsefenin ve sosyal bilimlerin inşasının da genel amacıdır. Felsefe ve sosyal bilimlerin karakteri, üslubu ve ruhu aslında felsefenin ve sosyal bilimlerin oluşumunu ve gelişimini destekleyen toplumsal pratiğin özellikleridir. Felsefe ve sosyal bilimlerin gelişiminin kökleri, Çin'in ulusal bir tarihten küresel bir tarihe dönüşüm pratiğinde yatmaktadır. Bu pratikteki çağdaş biçim, Çin'e özgü sosyalizmin inşasıdır. Büyük tarihsel dönüşümdeki üçlü mantığa karşılık olarak, felsefenin ve sosyal bilimlerin gelişimine ilişkin üç ipucu arasındaki etkileşim, üç çelişki çifti oluşturmuştur. Dolayısıyla bir rehber ve üç özelliğin özü, üç ipucunun oluşturduğu gerilimin altına yerleştirilmeli ve üç çelişki çerçevesinde yorumlanmalıdır. Marksizmin yönergeleri, sosyal dönüşümün üçlü mantığı içinde Çin sosyalizminin gelişimsel yönüne karşılık gelen, Marksizmin ideolojik alan üzerindeki hakimiyetini vurgulamaktadır. Marksizmin rehberliğindeki spesifik ve güncel uygulama, aslında kapitalist kültürel başarılardan dersler çıkarmayı ve geleneksel Çin kültürel başarılarını özümsemeyi içermesi gereken, Çin özelliklerine sahip teorik sosyalizm sisteminin liderliğidir. Üç özelliğin özü bireyselliğin teşvik edilmesidir. Çin ülkeleri ve milliyeti ancak küresel ve dünya tarihsel süreci içerisinde gerçekliğe sahip olabilir. Ancak bilim ve değer, geleneksel ve modern ve ulus ve dünya şeklindeki üç çelişki çiftini çözerek bunu gerçeğe dönüştürebiliriz. Dolayısıyla tek rehberlik ve üç özelliğin bilimsel anlamı, üç ipucunun belirlediği gelişim yönü boyunca üç büyük çelişkiyi sürekli olarak çözmeye çalışmamız ve böylece felsefenin ve sosyal bilimlerin başarılı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmamız gerektiğidir. 4. Tek kılavuz ve 3 özelliğin uygulanmasındaki anahtar bağlantı, Marksist teori araştırma ve inşasının hiyerarşik ve sınıflandırılmış uygulaması. Temel ve ruh meselesi, Çin felsefesini ve sosyal bilimlerini tek kılavuz ve 3 özelliğe göre geliştirmek ve Marksizmin yönlendirici konumunu uygulamaktır. Başarılı gelişmenin temel noktası, Marksist bakış açısını, bakış açısını ve metodolojiyi felsefe ve sosyal bilimler çalışmalarının tamamına yerleştirmektir. Mevcut anahtar bağlantı, Marksist teori, araştırma ve inşasının hiyerarşik ve sınıflandırılmış uygulamalarıdır. Felsefe ve sosyal bilimlerin bilgi ve teorileri genellikle değer ve ideolojik işlevlere sahiptir. Ancak felsefe ve sosyal bilimlerde farklı disiplinler ideolojiyi farklı gerilimlerle somutlaştırır ve bunların değer rehberliği ve ideolojik sürdürmede farklı işlevleri vardır. Dolayısıyla egemen ideolojinin inşasını güçlendirmek ve Marxizmin yönünü öne çıkarmak için farklı disiplin teorilerindeki ideolojik güçlerin ayrıştırılması ve farklı güç düzeylerine göre hiyerarşik ve sınıflandırılmış yapının uygulanması gerekmektedir. Farklı disiplinler ideolojik gücün çeşitli düzeylerine ayrılabilir, güçlü, güçlü, normal, zayıf ve hiç yok denecek kadar az. Genel olarak konuşursak, güçlü ideoloji, sosyalist temel değer sistemi ve buna karşılık gelen teoriler ve konu biçimleri, özellikle de Çin özelliklerine sahip sosyalizmin teorik sistemidir. Bu türün inşası, Marksist teorilerin doğrudan kendini geliştirmesi ve iyileştirilmesidir. Felsefenin, ekonominin, siyaset biliminin, hukukun ve gazeteciliğin ideolojik güçleri güçlüdür. Marksist temel meselelerin argümanlarıyla ilgilidirler. Bu tür disiplinler, Marksist bakış açısını, bakış açısını ve metodolojiyi ilgili disiplinlerin teorik sisteminin inşasında uygulamalıdır. Marksizmin temel ve merkezi konumu, Marksizmin bu disiplinlerde temel bir destekleyici konumunu belirleyecek teorik çerçeve, araştırma paradigması, kavram kategorisi ve temel bakış açısı gibi çeşitli yönlerden oluşturulmalı ve güçlendirilmelidir. Edebiyatın, tarihin, sosyolojinin ve pedagojinin ideolojik güçleri normaldir. Bu disiplin kategorisi temel olarak diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizmde dünya görüşünün ve metodolojinin uygulanmasına odaklanır. Fikirlerin aynılığını aşırı vurgulamaz ve Marksizm ile Marksizm olmayan arasındaki sınırı ayırmaz. Antropoloji, yönetim, sanat, dil bilimi ve beden eğitiminin ideolojik güçleri zayıftır. Bu disiplinler, kişisel ilişkiler arasında ayrım yapmadan, insanlar ve nesneler arasında ayrım yapar. İdeolojik gücü zayıf olan disiplinler için, Marksizmin öncü konumlarının oluşturulması, Modern sosyalist inşanın işlevsel konumuna ve insanın özgür ve tam gelişimine odaklanmalıdır. Bu disiplinlerde özgür inovasyonun canlılığını tamamen serbest bırakmalıyız. Bu sadece disiplin kategorilerinin kaba bir ayrımıdır, aynı disiplin kategorisi altında farklılıklar vardır. Mesela felsefeye ait olan Marksist felsefe ile lojistiğin ideolojileri farklıdır. Aynı şekilde, ekonomi politiğin ve finansın ideolojileri de farklıdır ancak ikisi de ekonomiye aittir. Dolayısıyla daha mikroskobik bir teori inşası buna karşılık gelen planları ortaya koyabilir. Felsefe ve sosyal bilimlerin müreffeh gelişiminin önemli bir çalışması disiplin ve ders kitabı sistemlerinin inşasıdır. Bu iki sistem, özellikle de ders kitabı sistemi, Marksist ideolojinin hakim konumda yerleşmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle geniş kapsama sahip olacak ders kitabı sistemlerinin oluşturulmasına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Yani, temel disiplinlerin ve ders kitaplarının seçiminde bazı tercihler vermek, ideolojinin gücü ve öğrencilerin kapsamı, yapının önceliğini belirlemek için iki endeks olarak alınabilir. Temel ders kitabı projesi olan Marksist Teori Araştırması ve İnşasının mevcut uygulamasında, 4 ideolojik ve politik teori dersi ve 9 temel ders için ders kitabı yapıları, bu disiplinlerin büyük ideolojik gücünü tam olarak dikkate almıştır. İdeoloji ve siyaset teorisi dersinin tam kapsamı, güçlü ideoloji ve geniş bir öğrenci kitlesinin tarikat için birinci öncelik olduğunu açıkça yansıtmaktadır. Daha ileri bir analiz yapmak gerekirse, temel ders kitaplarının ikinci, üçüncü ve dördüncü gruplarının yapıları, ders kitaplarının yönelimine büyük önem vermektedir. Siyaset bilimi, hukuk ve sosyoloji ders kitapları baskın bir konuma sahiptir. Ancak üniversite öğrencilerinin dağılımına bakıldığında bu disiplinlerdeki toplam öğrenci sayısı, işletme, yabancı dil, sanat ve ekonomi alanlarındaki öğrencilerin sayısından çok daha düşüktür. Ancak bu dört ana dal için seçilen ders kitaplarının sayısı oldukça azdır. Anahtar ders kitaplarının seçiminde ders kitaplarının kapsamına yeterince dikkat edilmediği görülmektedir. Bu nedenle disiplin ve ders kitabı yapılarında önceliği belirleyen iki indeksle baş etmek gerekmektedir. Güçlü bir ideolojiye ve geniş bir kapsama sahip olan disiplinlere ve ders kitaplarına ilk öncelik verilmelidir. İdeolojisi güçlü ve kapsamı geniş olan veya ideolojisi güçlü ve kapsamı küçük olan disiplinler ve ders kitapları ikinci öncelik olarak verilebilir. Bunu takiben ideolojisi zayıf ve kapsamı az olan disiplinler ve ders kitapları sonuncu olmalıdır. Bu, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir ve bölümün çok ayrıntılı olması gerekmemektedir. 5. Tek yönerge ve 3 özelliğin uygulanmasına yönelik önemli önlemler, bir dinamik inşası. Disiplin sistemi, felsefe ve sosyal bilimlerin müreffeh gelişimi, teori ve akademisyenlerin birikimi ve yenilenmesine yapılan vurgunun yanı sıra, disiplin sisteminin ve inşasının kurulmasına, ayarlanmasına ve kaldırılmasına da dikkat etmelidir. İnşaatın gelişimi felsefe ve sosyal bilimlerin gelişiminin önemli bir yönüdür. Felsefe ve sosyal bilimlerin başarılı gelişiminin önemli bir görevi, tek yönerge ve üç özellik gereği disiplin yapısının sağlıklı gelişimini teşvik etmektir. Disiplin yapısının gelişimi yalnızca Marksizmin öncü konumunu somutlaştırmamalı, aynı zamanda Batı Akademisi'ndeki kapitalist teorileri ana akım olarak alan disiplinlerin deneyimlerini ve geleneksel Çin akademisyenlerinin özelliklerini de özümsemelidir. Bu, üç çelişki çiftinin birliğini gerçekleştirir, bilim ve değer, geleneksel ve modern, ulus ve dünya. Dinamik bir disiplin yapısının ve sisteminin inşasının dört yönü takip edebileceği düşünülmektedir, ideoloji, ulusal özellikler, sosyal gelişim ve yetenek yetiştirme talebi, küresel ana akım disiplin normu. İdeolojik olarak Marksist teorinin birinci düzey disiplin olarak yerleşmesi önemli ve zamanında alınmış bir karardır, ancak düzenleme sonrasında da sorunlar devam etmektedir. Marksist teorinin hala hukuk kategorisine ait olması uzak bir ihtimaldir. Marksist teorinin filoloji ve sosyal bilimler araştırmalarındaki özel konumunu tam olarak somutlaştırmamaktadır ve disiplinir inşa için Marksizmin rehberliğini güçlendirmek akıllıca değildir. Marksist teori belirli bir disipline ait olmadığından, kendi inşasına odaklanacak bağımsız bir disiplin kategorisi olarak kurulmalıdır. Marksist teori ve disiplinin inşasında dört görevin bulunduğunu belirtmek gerekir. Öncelikle bir disiplinde bilginin ve akademik sistemin kendini geliştirmesi teşvik edilmeli ve politikadan ziyade Marksist akademisyenler için uluslararası bir iletişim platformu oluşturulmalıdır. Akademik olarak Çinli Marksist akademisyenlerin küresel Marksist akademik çalışmaların gelişimine olumlu katkılarda bulunmaları gerekiyor. İkincisi, Marksist teori iktidar partisinin ideolojisine sürekli teorik destek sağlamalıdır. Üçüncüsü, iktidar partisinin teorisinin ideolojik ve politik ders kitabı sisteminin inşasını destekleyebilecek yetenek yetiştirmeye entegre edilmesi gerekmektedir. Dördüncüsü, Marksist teori. Tüm felsefenin ve sosyal bilimlerin müreffeh gelişiminde yol gösterici bir rol oynamalıdır. Bu nedenle Marksist teori disiplininin inşasının yalnızca üniversitelerdeki ideolojik ve politik teori derslerine katkı sağladığı yönündeki dar anlayışı düzeltmeliyiz. Marksist disiplin sistemi ile ideolojik ve politik teori ders kitabı sistemi arasında doğru bir ilişki kurmalıyız. Disiplin statüsü sadece siyasi statüye tekabül etmez. Belirleyici faktörler akademik gelişim düzeyi ve disiplinin inşa düzeyidir. Marksist teorinin disiplin sistemini ideolojik ve politik teori dersinin ders kitabı sistemiyle değiştirme yönündeki basit eğilimden kaçınılmalıdır. Bir disiplin olarak Marksist teorinin hakim konumu iyi tesis edilmelidir. Ulusal özelliklerin yönlendirilmesi açısından Çin özelliklerini, Çin tarzlarını ve Çin ruhlarını bünyesinde barındırmalıdır. Marksist teorinin uygulanmasında özellikle İngiltere Fransa'dan farklıdır, Fransa Almanya'dan farklıdır ve Almanya Rusya'dan farklıdır. Mevcut disiplin kataloğuna bakıldığında, disiplin kategorilerinin ortamları esas olarak küreselleşmeden bu yana batılı akademisyenlerin uluslararasılaşmasının sonucundan kaynaklanmaktadır. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin gelişimi, geleneksel Çin akademisyenleriyle etkili bir uyum sağlayan üçlü mantığın gereklerine bağlı kalmalıdır. Felsefe ve sosyal bilimlerin tamamında Marksizmin rol alma durumuyla karşılaştırıldığında, Çinli geleneksel akademisyenler felsefe ve sosyal bilimler alanındaki mevcut akademik araştırmanın özüne derinlemesine inmiyorlar. Temel önerme, geleneksel Çin akademisyenlerinin bir disiplin olarak kendi statüsünü oluşturması ve müreffeh bir gelişme elde etmesi gerektiğidir. Bu nedenle bireysel bir ulusal çalışma disiplin kategorisi oluşturmak dikkate alınması gereken bir yöntemdir. Sosyoekonomik kalkınmanın ve yetenek yetiştirmenin gereklerine uyum sağlama perspektifinden bakıldığında Felsefe ve sosyal bilimlerin disiplinir yapısının uyarlanması uygulamaya yönelik olmalı ve ekonomik toplumun eş güdümlü kalkınmasına odaklanmalıdır. Yeni gelişme aşamasındaki yeni durumları ve sorunları derinlemesine araştırmalıdır. Felsefe ve sosyal bilimler ancak yurt içi ve yurt dışındaki temel teorik ve pratik konulara doğru yanıt verme konusunda rol oynadığında pratik değer ve teorik güç kazanabilirler. Disiplin inşası uygulamaya yönelik olmalıdır. Uygulama gelişiyor ve disiplin yapısı da gelişiyor. Örneğin, reformdan bu yana, ekonomik inşanın merkezi konumunun kurulması, seçkin bir okul haline gelen ekonominin hızlı gelişimini gerektirmekte ve teşvik etmektedir. Günümüzde tam anlamıyla refah bir toplum inşa etme hedefi doğrultusunda sosyal ve kültürel yapıların durumu ön plana çıkmaktadır. Bu, akademik teorilerin ve disiplinlerin buna uygun olarak hızlı bir şekilde gelişmesini gerektirir. Bu disiplin alanı için disiplin yapılanmasının yeni disiplinlere genişletilmesi veya disiplin alanının genişletilmesi için düzeyinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bir başka örnek verelim, küresel risk toplumu bağlamında önemli olayların acilen çözüme kavuşturulması büyük önem taşıyor. Kriz yönetimi teorisinin genişletilmesi için yeterli alan vardır ve bu, disiplin planlaması perspektifinden desteklenebilir. Sosyal uygulama kesinlikle bir yöndür, disiplinli araştırma ve uygulamanın durumu ise başka bir yöndür. Disiplinler bilimsel araştırmanın gelişmesinin olgun ürünleridir. Tüm araştırma alanları sonunda yeni disiplinlere dönüşemez. Bir disiplinin bilimsel araştırma yoluyla olgunlaştığının ve bağımsız bir disiplin haline gelebileceğinin işareti, Bağımsız araştırma içeriğinde, olgun araştırma yöntemlerinde, normlarında ve disiplin sistemlerinde yatmaktadır. Disiplin sisteminin inşasında yönlendirici yöne dikkat edilmeli, doğruyu aramalı, akademik ve eğitimsel gelişimin mevcut durumu dikkate alınmalıdır. Küresel ana akım yönü açısından bakıldığında, disiplin inşasının önemli ilkesi, geçerli uluslararası sözleşmeler ve normlara aktif olarak dahil olmaktır. Çin modern felsefesi ve sosyal bilimleri küreselleşmenin ürünleridir ve bu nedenle küresel felsefe ve sosyal bilimlerin gelişim modeline dahil olmalıdır. Marksizmin rehberliği altında, felsefemizin ve sosyal bilimlerimizin başarılı gelişimi, küresel akademisyenlerin ana akım kalıplarından ve disiplin inşa etme deneyiminden tam olarak faydalanmalıdır. Profesyonel ortamlarda, akademik açıdan güçlü bazı ülkelerde, Derslerin birleşimi öğrencinin ana dalını belirler, bunun tersi de geçerlidir. Bu model, bilimsel ilerlemeyi ve sosyal değişiklikleri hızlı bir şekilde yansıtabilir ve bilimsel ilerlemenin, sosyal gelişimin ve bireysel büyümenin gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayabilir. Disiplin yapısına gelince, Çin ve Rusya'nın öngörülen standartın temsilcileri olduğu bu mod, üniversite yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik spesifikasyonları ve alanları standartlaştırıyor. Düzenli olduğu için esneklikten yoksundur. Amerika tarafından temsil edilen istatistiksel ve tümevarım modu, üniversitedeki personel eğitiminin mantıksal, sürekli, uyarlanabilir ve gelişimsel olarak nitelendirilebilecek istatistiksel bir özetidir. Bu disiplin kataloğu çoğu ülke tarafından kullanılmaktadır. Dahası, entegre, çapraz kategoriler veya birinci düzey bir disiplin oluşturmak, dünya disiplin yapılarının gelişiminde büyük bir eğilimdir. Ana akım küresel kalkınma ilimini yansıtan deneyim, Çin'in disiplin inşası için önemli bir referans olmalıdır. Çin felsefesinin ve sosyal bilimlerinin uluslararası akademik sahnede sesinin önemli dayanağı, dünyanın ana akımlarına dahil olabilmek için geçerli uluslararası sözleşmelere ve normlara aşina olmaktır. Son olarak, yukarıda bahsedilen dört yönün yanı sıra, disiplin yapısının ayarlanmasında felsefe ve sosyal bilimlerin içerik sisteminin olgunluğunun da dikkate alınması gerektiğini vurgulamakta fayda var, bu sayede farklı seviyelerdeki disiplinleri ayırıp hedefe yönelik bir kurgu yapabiliyoruz. Genel olarak konuşursak, Tek yönerge ve üç özelliğin yönelim olarak oluşturulması, bir disiplin sisteminin inşasında felsefe ve sosyal bilimlerin başarılı bir şekilde gelişmesinin ilk temel şartıdır. Genel olarak konuşursak, disiplin sisteminin inşasında felsefe ve sosyal bilimlerin başarılı bir şekilde gelişmesi için temel gereksinim, olgun disiplinleri istikrara kavuşturmak, gelişen disiplinleri ayarlamak ve yeni ve kategoriler arası bir disiplin planlamaktır. Altıncı bölüm, Çin ulusal kültür güvenliğinin stratejik çevre optimizasyonu, yeni bir uluslararası kültür düzeninin kurulmasını teşvik etmek, uluslararası kültürel düzen, bir ülkenin kültürel güvenliğini etkileyen, hatta belirleyen temel faktörlerden biridir. Uluslararası düzene ilişkin önceki çalışmaların neredeyse tamamı, uluslararası siyasi ve ekonomik düzene daha fazla önem vermiştir. Küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte bir ülkenin kültürel güvenliği giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle uluslararası kültürel düzen konusunun uluslararası düzen kategorisine dahil edilmesi gerekmektedir. Eski uluslararası düzen, aynı zamanda birçok uluslararası güvenlik sorununun temel nedeni olan hegemonyanın, ormanın egemenliğinin ve kazananın her şeyi almasıyla karakterize edilir. Gerçek anlamda güvenliği sağlamak için, Yeni bir uluslararası kültürel düzende dahil olmak üzere, adil ve rasyonel yeni bir uluslararası düzenin inşası için çaba harcamamız gerekiyor. Eski uluslararası kültürel düzenin varlığı nedeniyle kültürel güvenliği tehdit altında olan, gelişmekte olan bir ülke olarak Çin, uluslararası kültürel stratejiye büyük önem vermektedir. Bu arka plana karşı Çin, Ulusal Kültürel Güvenlik Stratejisinin inşasında öncelikli görev olarak yeni bir uluslararası kültürel düzenin inşasını teşvik etme hedefini koyuyor. Yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etmek, yalnızca Çin'in barış ve adaleti seven tüm gelişmekte olan ülkelerle birleşmesi ve batılı ülkelerin kültürel saldırganlığına karşı mücadele etmesi anlamına gelmiyor. Bu, özünde hala çatışmanın merkezinde olduğu soğuk savaş zihniyetidir. Yeni bir uluslararası kültürel düzenin inşası sürecinde yıkımdan ziyade inşaya ağırlık verilmelidir. Çin'in eski başkanı Jiang Zemin'in işaret ettiği gibi, farklı kültürler birbirlerine saygı duymalı, rekabet ve karşılaştırma yoluyla birbirlerinden öğrenmeli ve farklılıkları saklı tutarken ortak zemin arayarak birlikte gelişmelidir. Temel fikirler eşitlik, karşılıklı yardım ve uyumdur. Yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etmek, bu temel fikirleri uluslararası kültürel alışverişlerde oyunun kurallarına uygulamaktır. Mevcut uluslararası kültürel düzenin mantıksızlığı, uluslararası kültürel alışverişlerde yalnızca birkaç ülke tarafından formüle edilen oyun kurallarının mantıksızlığından kaynaklanmaktadır. Bu göz önüne alındığında, Çin'de dahil olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkeler, aktif olarak uluslararası toplumun ana akımına karışmalı ve uluslararası toplumda kural koyucu olmaya çalışmalıdır. Çin'in yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etme stratejik fırsatından yararlanması, uluslararası kültürel stratejik modeldeki çatışmaları esnek bir şekilde ele alması ve yavaş yavaş net hedefler ve eksiksiz bir sistemle Çin'in uluslararası kültürel stratejisini inşa etmesi gerekiyor. 1. Uluslararası Kültür Düzeninin Sonuçları ve Oluşumu 1.1. Uluslararası Kültür Düzeninin Sonuçları, düzenli veya düzensiz olmayan anlamına gelen düzen, düzensizlik veya düzensiz gibi terimlerin zıttıdır. Şeyler arasındaki ilişkinin nispeten istikrarlı kaldığı bir tür düzenleme veya düzeni ifade eder. Toplumsal yaşam bağlamında düzen, davranış kurallarının veya toplumsal sistemin gerçekleştirmeyi amaçladığı bir tür durumu tanımlamak için kullanılabilir. Uluslararası düzen, bir yandan ülkeler arasındaki ilişkilerin düzenini veya düzenini yansıtır, yani bu tür bir ilişkiyi sürdürmeye yönelik kuralları, diğer yandan ise uluslararası ilişkilerdeki göreceli istikrarın fiili durumunu ifade eder. Belirli bir uluslararası düzen, belirli bir uluslararası model tarafından belirlenir, ikincisi, belli başlı davranışsal etkenler, örneğin, ülke, blok benzer siyasi amaç ve çıkarlara sahip ülkeler grubu veya uluslararası örgüt, arasındaki güç dengesi durumuna veya modeline atıfta bulunur. Belirli bir zaman diliminde dünya. Genel olarak dünya paradigması, dünya sisteminin şiddetli evrimi, Dünya çapındaki çıkar ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi ve çeşitli uluslararası ilişkilerde çıkar konularının büyümesi ve azalmasıyla oluşan bir tür güç dengesidir. Dolayısıyla göreceli istikrar, dünya paradigmasının temel özelliğidir. Uluslararası paradigma, uluslararası düzeni belirler ve tüm dünyadaki çıkar dağılımının genel durumunu yansıtır, Uluslararası düzen ise belirli bir uluslararası paradigmaya dayalı yerleşik modeli sağlamlaştırmak ve sürdürmek için bir dizi uluslararası mekanizma ve kuraldan oluşur. Uluslararası düzen, uluslararası eylem konuları arasında, çeşitli uluslararası sorunlarla başa çıkma sürecinde oluşan, Yerleşik uluslararası sisteme dayalı ve uyum içinde, karşılıklı ilişkileri, etkileşimleri ve karşılıklı iletişimleriyle karakterize edilen, nispeten istikrarlı, barışçıl ve düzenli bir durumdur. Belirli ilkelere, kurallara ve mekanizmalara sahiptir. Uluslararası eylem konuları arasındaki ilişki karmaşık ve çok boyutludur. Bu ilişkiyi ortaya koyan pek çok unsurdan biri olan uluslararası düzen de pek çok açıdan ve farklı düzeylerde kendini göstermektedir. Ulusal faaliyetler yaklaşık olarak 3 temel alanı kapsayabilir, ekonomi, politika ve kültür, buna uygun olarak, 3 alanın her birindeki uluslararası eylem konuları arasındaki karşılıklı ilişkiyi gösterecek düzenleme ve düzen, uluslararası ekonomik düzen, uluslararası siyasi düzen ve uluslararası kültürel düzen olarak adlandırılabilir. Uluslararası düzenin üç boyutu tamamen ayrı olmayıp, tek bir büyük sistemin üç profilidir. Uluslararası sistemin gelişmesi, ulusal çıkarların gelişmesi ve ülkeler arasındaki rekabetin değişmesiyle birlikte, farklı zaman dilimlerinde üç profilden biri daha ön plana çıkacaktır. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından küreselleşmenin hızlanarak ilerlemesiyle birlikte, ülkeler arasındaki ulusal çıkarların ve rekabetin odağı yavaş yavaş kültür alanına kaymaya başlamış, bu alan uluslararası rekabetin ön cephesi haline gelmiş ve uluslararası kültürel alanın stratejik konumu yükselmiştir. Tüm uluslararası düzen sisteminde düzen. Bu değişimin bir kanıtı, dünyaca ünlü pek çok stratejist ve akademisyenin dikkatlerini uluslararası kültürel düzene odaklamış olmaları ve Joseph Seynien'in yumuşak güç teorisi, medeniyetler çatışması teorisi gibi birçok teoriyi öne sürmeleridir. Samuel Huntington'un Francis Fukuyama'nın Tarihin Sonu Teorisi Uluslararası kültürel düzen, uluslararası ekonomik düzenden veya uluslararası siyasi düzenden tamamen bağımsız olarak var olmaz, daha ziyade bu ikisinin mantıksal uzantısı olarak var olur. Uluslararası düzen, çatışan çıkarlara sahip uluslararası eylem konularının ortak kaygılarını paylaştığı ve adı geçen konuların ortak peşinde olduğu barış ve kalkınma gibi değer hedeflerini kapsar. Dolayısıyla uluslararası düzen bir yandan çıkar dağılımının gerçekliğini, diğer yandan beklenen çıkar arayışının gerçekliğini yansıtmaktadır. Bu anlamda uluslararası kültürel düzen, kültürel çıkarların dağılımı ve beklenen kültürel çıkarların takip edilmesi gerçeğine dayalı olarak, ilgili eylem konuları arasında belirli sistemlere, ilkelere, kurallara uygun olarak oluşturulan nispeten istikrarlı uluslararası kültürel ilişki olarak tanımlanabilir ve Mekanizmalar. 1.2. Uluslararası kültür düzeninin temel birimi. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında dünya düzenini nasıl anlayabiliriz? Bu, günümüz dünyasında herhangi bir önemli stratejik konuyu ele almak için büyük ilgiyi hak eden bir ön koşuldur. Ulusal kültürel güvenlik konusundaki çalışmanın da dünya düzeni çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Uluslararası düzen sisteminin alt sistemi olan uluslararası kültürel düzenin, Dünya düzeninin büyük sistemine uygun temel bileşenlere ve genel eğilimlere sahip olması ve kendine göre nispeten bağımsız işleyiş kurallarına sahip olması gerekmektedir. Uluslararası düzeni incelerken dikkate alınması gereken bir ön koşul, uluslararası düzenin temel biriminin belirlenmesidir. Uluslararası kültürel düzeni oluşturan temel birim, dünya kültür düzeni üzerinde etkili bir şekilde talepte bulunabilen, Uluslararası kültürel çıkarların rekabetine olduğu kadar uluslararası kültürel düzenin inşası, sürdürülmesi ve dönüştürülmesine de katılabilen kültürel topluluğu ifade eder. Yaklaşık olarak ulusal kültürel topluluk ve ulusal olmayan kültürel topluluk olarak ikiye ayrılabilir. Her ne kadar uluslararası düzenin temel birimi konusunda ulusal merkezli teori ile çoklu birim teorisi arasında tartışmalar yaşanmış olsa da, Uluslararası düzen meselesine ilişkin çalışmaların, her ne kadar her zaman ulusal çıkarları başlangıç noktası olarak kabul edecekleri yadsınamaz. Sadece o değil, bu nedenle, egemen uluslar mevcut uluslararası düzende temel birim olmaya devam ederken, ulusal kültürel toplulukta en önemli uluslararası kültürel düzenin temel birimi olmaya devam ediyor. Uluslararası kültürel düzenin temel birimi haline gelmesinin önemli bir özelliği, kültürel ilgilerin nispeten bağımsız taleplerine sahip olması ve bu talebi karşılayacak aktif ve etkili kültürel davranışlar sergileyebilmesidir. Bu bakımdan egemen ulusların kendi avantajları vardır. İç ve dış ilişkiler üzerinde mutlak yetkiye sahiptir, ulusal kültürel çıkarlar için nispeten açık bir sınıra sahiptir ve ulusal kültür politikasını dış müdahalelerden bağımsız olarak bağımsız bir şekilde formüle edebilir ve yürütebilir. Dolayısıyla dünya düzeni çerçevesinde kendine özgü bir statüye sahip olan egemen uluslar, uluslararası kültürel düzenin inşasında, sürdürülmesinde ve dönüştürülmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Ancak ulusal kültürel toplulukların uluslararası kültürel düzenin inşası, sürdürülmesi ve dönüşümüne katılım biçiminin tek ve ayrı topluluklar biçiminde değil, çoğunlukla uluslarüstü bir kültürel topluluk ittifakı biçiminde olması dikkat çekicidir. Soğuk savaş döneminin Doğu ve Batı çatışmasıyla karakterize edilen kültürel düzeni, merkezi ABD olan kapitalist kültür sistemi ve merkezi Sovyetler Birliği olan sosyalist kültürel sistemden oluşuyordu. Uluslarüstü kültürel topluluk ittifakının varlığı, egemen ulusal kültürel topluluğun dünya kültür düzeninin en temel birimi olarak rolünü etkilemez, çünkü ulusların tüm dikey ve yatay ittifaklarının büyümesi ve gerilemesi kaçınılmazdır. Ancak egemen ulusal kültürel topluluklar arasındaki etkileşimin sonucudur. Ulusal kültürel topluluk, egemen bir ulusun uluslararası düzendeki işlevinin kültürel boyut içinde, her egemen ulusun bir kültürel birim olarak ortaya çıkışıdır. Bu tür kültürel topluluklar, nasıl kurulmuş olursa olsun veya amaçları ne olursa olsun, tüm ulusun çıkarlarının yanı sıra ulusal kültürel çıkarlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik işlev ve değerlerine sahiptir. Ulusal gücün kültürel temelini sağlamlaştırmak, ulusal kültür kimliğini teşvik etmek ve ulusal birlik duygusunu güçlendirmek ve ulusun benzersiz değer arayışını sürdürmek, bunların hepsi ulusal kültür topluluğunun temel kaygıları arasındadır. Uluslararası kültürel düzenin karmaşık tablosu, farklı ulusal kültürel toplulukların farklı ulusal çıkarlardan kaynaklanan çıkar rekabeti yoluyla ulaşılan denge durumudur. Egemen ulusal kültürel topluluğun dünya kültür düzeninde en temel birim olarak işlev gördüğünü vurgularken, uluslarüstü kültürel topluluğunda uluslararası kültürel düzende vazgeçilmez ve vazgeçilmez bir birim olduğu gerçeğini göz ardı edemezdik. Özellikle küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte uluslararası düzen bir bütün olarak derin bir dönüşüm yaşıyor, bunun üzerine, uluslarüstü kültürel topluluklar arasındaki etkileşim, uluslararası kültürel düzen üzerinde giderek daha büyük bir etki yaratmaya başlar. Ulusal güvenlik konusunu incelerken ulusal düzeydeki eylem konuları kategorisiyle sınırlı kalmamalı, geleneksel olmayan güvenlikle ilgili konulara daha fazla dikkat etmeliyiz. Benzer şekilde, uluslararası kültürel düzen meselesini incelerken ulusal kültürel toplulukla sınırlı kalmamalı, bunun yerine ulusal olmayan kültürel topluluklar arasındaki kültürel etkileşimle son derece ilgilenmeliyiz. Ulusal olmayan kültürel topluluklar üç kategoriye ayrılabilir, ulus altı, ulus ötesi ve ulus üstü olanlar. Ulus altı kültürel topluluk esas olarak egemen bir ulus içindeki kültürel birimi ifade eder. Gerçekte, ulusal kültürel topluluğun kendisi, farklı etnik ve bölgesel kültürlerin yanı sıra farklı ideolojileri de içeren çeşitli kültürlerden oluşan çok kültürlü bir bütündür. Tüm bu bileşenler, ulusal kültürel çıkarlar uğruna bu bileşenlerin entegrasyonu veya bu çok bileşenli sistemin ana akımı biçiminde ulusal kültürel topluluk olarak ortaya çıkacaktır. Ancak küreselleşme insan toplumunun etkileşimine derin bir dönüşüm getiriyor ve bunun sonucunda birçok ulus altı kültürel unsur mutlaka ulusal kanal aracılığıyla dünya sahnesine çıkıyor. Ulusal değil küresel bir toplum şekilleniyor. Dünya kültürü platformunda ulus altı kültürel topluluklar arasındaki etkileşim giderek daha sık hale geliyor ve bu da uluslararası kültürel düzenin inşasını ve dönüşümünü büyük ölçüde teşvik ediyor. Ulusötesi kültürel topluluklar, farklı ülkelerdeki farklı kültürel birimlerde yer alan aynı türden kültürel unsurların oluşturduğu toplulukları ifade etmektedir. Böyle bir kültürel olgu dini, sosyalist kültürü ve soğuk savaş sonrası kapitalist kültürü içermektedir. Bunlar ulusal kimlikte değil, kültürün ana akımı ya da sadece dalları olarak ulusötesi kültürel olguların kimliğinde ortaya çıkar. Uluslarüstü kültürel topluluk, Huntington'un önerdiği gibi soğuk savaştan sonra oluşan 7 veya 8 medeniyet Batı Hristiyan medeniyeti, Çin ile Konfüçyüs medeniyeti gibi benzer ana akım kültüre veya benzer ulusal kültürel çıkarlara sahip ulusal kültürel toplulukların oluşturduğu kültürel ittifaktır. Çekirdek olarak Japon medeniyeti, Hint medeniyeti, İslam medeniyeti, Ortodoks medeniyeti, Latin Amerika medeniyeti ve potansiyel olarak Afrika medeniyeti. 2. Çağdaş Uluslararası Kültür Düzeninin Özellikleri 2.1. Kültürel Aktarıma Yönelik Teknolojik Kaynakların Dengesiz Dağılımı Soğuk Savaş sona ermeden önce Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'nın gelişmiş ülkelerindeki televizyon ve video vericileri tüm dünyadaki toplam sayının %71'ini oluşturuyordu, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerdekiler yalnızca %28'i oluştururken, toplamın yalnızca %3'ü Afrika ve Latin Amerika'da seyrek olarak dağılmıştır. Üstelik gelişmekte olan ülkelerin %45'inin kendi televizyon kanalı yoktu. Gazetelerin basımı ve dağıtımına gelince, gelişmekte olan ülkelerdeki gazetelerin tirajı dünyadaki toplamın yalnızca dörtte birini oluşturuyor. Haber ajansları açısından gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamının kendi haber ajansı varken, gelişmekte olan ülkelerin yalnızca üçte birinin kendi haber ajansı yoktur. Bütün bunlar, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında uluslararası haberlerin eşit iletişimini engelledi. Küresel kültürel iletişim için mevcut teknolojik kaynak dağıtım modelinde, ekonomi, politika, askeriye, bilim ve teknoloji, popüler kültür, İletişim medyası ve İngilizce dilindeki benzersiz avantajıyla ABD tek süper güç olmaya devam ediyor ve hala da bu güce sahip. Dünya çapındaki haber, kültür ve medya iletişimini etkileyerek küresel görüş üzerinde daha fazla etki yaratmalarına olanak tanıyacak kadar güçlü bir güç. Bu arada, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu diğer büyük güçler de dil, kültür, kültür, Tarih ve gelenek açısından kendi avantajlarına sahip olup, bölgeler arası haber, kültürel yayın yapma becerisine sahiptir. Ve medya iletişimini küresel ölçekte etkiler ve dolayısıyla küresel kamuoyunu kısmen etkiler. Soğuk savaş sonucunda ciddi bir farklılaşmaya ve bütünleşmeye uğrayan çağdaş uluslararası kültürel düzenin temel paradigması, ezici bir avantaja sahip olan Avrupa ve Amerika'dan, Yalnızca süper gücün ve çok sayıda büyük gücün olduğu bir duruma doğru büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Daha fazlası ortaya çıkıyor. Her ne kadar Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kültürel düzendeki statüsü ve etkisi artıyor olsa da, uluslararası kültürel kaynakların dengesiz dağılımı sorunu hala varlığını sürdürüyor. 21. yüzyıla girerken bilgi kaynakları, bir ülkenin ekonomik gücü ve uluslararası rekabet gücü için temel stratejik kaynak haline gelmiştir. İnternet altyapısının inşasında ve işletim teknolojisinin yaygınlaşmasında ülkeler ve bölgeler arasındaki eşitsizlik, bilgi kaynaklarına erişim yeteneğinde büyük bir boşluğa neden olmaktadır, bilginin alınması, üretilmesi, iletilmesi ve kullanılmasındaki boşluk dahi. Zayıf ülkelerin ekonomik gücü ve uluslararası rekabet gücü, bilgi açığı, bilgi dengesizliği, bilgi açığı ve zengin fakir kutuplaşması gibi sorunlara neden oluyor. Küresel internet iletişim trafiğinin %90'ının Amerika'da başlatıldığı, sonlandırıldığı veya iletildiği gösterilmiştir, dünya çapındaki 320 milyon web sayfasının %80'i Amerika'ya ait, en çok ziyaret edilen 100 web sitesinden 94'ü Amerika'da bulunuyor. Tüm web sayfalarının %81'i İngilizcedir ve bunların çoğu Amerika'dır, internet sunucularının ve kullanıcılarının %60'ından fazlası Amerika'dadır, internetin kod ve alan adı politikalarına Amerika hakimdir ve küresel alan adı yönetiminden sorumlu 13 kök sunucudan 10'u Amerika'da bulunuyor. İnternet erişimi olan bilgisayarlar arasında gelişmekte olan ülkelerdeki bilgisayarlar yalnızca %5'ten azını oluşturmaktadır. 100 kişi başına bir telefondan az olan 49 ülkeden 35'i Afrika'da. Üçüncü dünyadaki 100 kişiden yalnızca bir, 5'inin telefon hattına erişimi var ve bu hatlar çoğunlukla varlıklı kentsel bölgelerde bulunuyor. Milyon nüfus başına ağlara dayalı olarak en çok kablolu 6 ülke batıda bulunuyor. Küresel olarak, dünya nüfusunun %80'inden fazlası hala en temel telekomünikasyondan yoksun. Batılı gelişmiş ülkeler, internet kullanıcı sayısına ek olarak, ağ bilgi miktarı, ağ pazar payı ve ağ donanımının inşası gibi diğer yönlerde de mutlak bir avantaja sahiptir. Kültürel kaynakların yeni bir şekilde daha yüksek konsantrasyonda toplanması yönünde bir eğilim var, mevcut uluslararası kültürel düzende kültürel iletişim paradigmasındaki eşitsizlik, Yalnızca bir ülke veya bölgenin diğer ülke veya bölgelere göre daha fazla gazeteye, elektrik dalgası vericisine ve bilgisayara sahip olmasıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin mevcut durumuna da yansıyor. İletişim hakkı giderek daha az sayıda kişinin elinde yoğunlaşıyor. Ekonomik küreselleşmenin önemli ilerlemesiyle birlikte piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, küresel ölçekteki kültür endüstrisini bütünleşme ilimine sokarak, Dünya kültür endüstrisinde oligopol oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Şu anda küresel medya pazarı esas olarak 7 ulus ötesi şirket tarafından kontrol ediliyor, Disney, AOL Time Warner, Sony, News Corp, Viacom, Vivendi ve Bertelsmann. 50 medya ve eğlence şirketi küresel pazarın %95'ini oluşturuyor. AOL Time Warner'ı örnek vermek gerekirse, dünyanın en iyi plak işine sahip olan Warner Müzik Grupa ve 120 milyon dergi okuyucusu, 320 bin internet kullanıcısı, 1 milyarın üzerinde izleyici, 35 milyon HBO'dan oluşan geniş bir kullanıcı grubuna sahiptir. Premium Kablolu A aboneleri, 13 milyon kablolu TV abonesi ve 320 binden fazla Highway Messenger kullanıcısı. American Online, Time Warner çatısı altında dünyanın en büyük internet servis sağlayıcısı olarak dünya çapında 15 ülkeye 7 dilde hizmet vermektedir. İnteraktif teknoloji geliştirmede lider konumdadır ve dünyanın en büyük arama dar ağına ve en fazla indirme sayısına sahip müzik çalara sahiptir. AOL'un toplamda 20 milyon kayıtlı kullanıcısı ve 6 milyonu Avrupalı kullanıcısı bulunuyor. DSL, Brand Band, kullanıcı sayısı 1 milyonu aşıyor. Time Warner yönetimindeki kablolu haber ağı, CNN, 212 ülke ve bölgede 1,5 milyarlık bir izleyici kitlesine ulaşıyor, Amerika'da bile yaklaşık 90 milyon ev kullanıcısı ve 1 milyona yakın otel kullanıcısı bulunmaktadır. Bu anlamda küresel bir medya krallığı denilebilir. Dolayısıyla kültürel aktarıma yönelik teknolojik kaynakların dağılımının ciddi şekilde dengesiz olduğu açıktır. 2.2. Kültürel bilginin dengesiz akış miktarı ve akış yönü. Batılı gelişmiş ülkeler, ekonomik gücü ve gelişmiş iletişim teknolojileri sayesinde, küresel iletişimde konuşma hakkına hakim olup, bu alandaki gücü ve velfi kontrol etmektedir. Bilgi yayma akışında gelişmiş ülkeler mutlak avantaja sahiptir. Onların bilgileri dünya çapındaki toplam bilginin yüzde sekseninden fazlasını oluşturuyor ve kültürleri gelişmekte olan ülkelerin kültürlerine hakim oluyor ve bilgi ekolojisinin dengesiz gelişiminin ana faktörü haline geliyor. Uzun süredir uluslararası kültürel ticaret dengesizlik içindedir ve kültürel bilgi alışverişi gelişmiş ülkelerde daha yoğundur. Küresel kültür ticaretinin yüzde yetmişinden fazlası beş ülkede, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya, yoğunlaşırken, diğer ülkelerin kültür odaklı ürün çıktısı çok azdır. 1990'da Amerika, Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık en büyük kültürel ürün ihracatçılarıydı, ihracat değerleri o yılın toplamının %55'ini oluşturuyordu, ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa, o yılın toplamının %47'sini oluşturan ithalat değerleri ile en büyük kültürel ürün ithalatçılarıydı. 1998 yılında APEC ve AB’ye üye ülkeler, toplam kültürel ürün ithalatının %91'ini oluşturan bir kültürel ürün ithalat değerine ulaştı, bu ithalat değeri, toplam ithalatın %94'ünü oluşturdu. Öte yandan bu tür kültür ticareti çoğunlukla birkaç gelişmiş ülke arasında yapılıyordu. Dünyanın önde gelen ticari güçlerinin kültürel ticaret telif hakları ve lisans ücretleri ile bunların kültür ve eğlence sektörlerindeki 2004 yılı ihracat değerleri aşağıda listelenmiştir. ABD, 59.059 milyar dolar, Japonya, 15.773 milyar dolar, Birleşik Krallık, 15.383 milyar dolar, Fransa, 7.334 milyar dolar ve Almanya, 6.045 milyar dolar. Bir başka dengesizlik olgusu da, birkaç batılı ulus ötesi haber ajansının, uluslararası habercilik ve dağıtım alanının neredeyse tekelini alarak, dünyada büyük ölçekli işler yürütmesidir. Batılı gelişmiş ülkeler tarafından yayınlanan haberlerin hacmi, gelişmekte olan ülkelere akın ediyor, buna karşın, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere yönelik olarak yayınladığı haberlerin hacmi oldukça küçük olup, bu tür haberlerin gelişmiş ülkelerin haber medyasında yer alma olasılığı da çok azdır. Associated Press ve Reuters gibi büyük batılı haber ajanslarının toplamı 35 milyon kelimedir. 3. Dünya'da dağıtılan uluslararası haberlerin %60'ı batılı haber ajanslarından geliyor ve Amerikan günlük haber tirajı dünyadaki haberlerin birini oluşturuyor. Şu anda dünya çapında dağıtılan haberlerin %90'ından fazlası Amerika ve diğer batılı ülkelerden geliyor ve bunların %70'i ulus şirketlerin tekelinde. Üçüncü 3. Dünya ülkeleri çeşitli kitaplarında, dergilerinde, haber programlarında, filmlerinde ve TV eğlence programlarında giderek Batı iletişim teknolojisine ve kültürel ürünlere bağımlı hale geliyor. UNESCO'ya göre dünya çapında vizyona giren yabancı filmlerin yaklaşık %85'i Hollywood tarafından yapılıyor. Gelişmekte olan ülkelerin kültür ticaretindeki payı giderek azalmaktadır. Afrika kıtasının tamamı yılda sadece 42 film üretiyor ve Afrika pazarındaki filmlerin %95'i ithal ediliyor. Norton Sitörs ve Boris yaklaşık 50 ülkeyi araştırdı ve TV programları aracılığıyla iletişimin çoğunlukla tek yönlü olduğunu, yani Amerika, İngiltere ve Fransa'dan Doğu Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine doğru olduğunu tespit etti. Şu anda Amerika… 160'dan fazla ülke ve bölgeye yıllık yüz binlerce saatlik yüksek süreli TV programları satıyor ve dünya pazar payının %75'ini kontrol ediyor. Pek çok 3. Dünya ülkesinde televizyon programlarının %60-80'i Amerika'dan, Amerika için bu oran %90'a ulaşıyor ve Afrika'yı neredeyse bir Amerikan televizyon yayın istasyonu haline getiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, 2000 yılında yayınladığı İnsani Gelişme raporunda, uluslararası düzeyde dağıtılan 100 kitaptan 85'inin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere dağıtıldığını belirtmiştir. En son UNESCO materyallerine göre, her yıl yaklaşık 24 bin çeşit çeviri eser yayınlanmakta olup bunların yaklaşık %60'ı İngilizceden diğer dillere çevrilmektedir ve bu kitapların %60'ından fazlası Amerikan kitaplarıdır. Gelişmekte olan ülkelerin kendi dillerinde yazıp başka dillere çevrilen eserlerinin ancak %5'i İngilizce veya Fransızcaya çevrilebilmiştir. Çin'in kültürel ticaretindeki dengesizlik aynı zamanda Kuzey-Güney kültürel ticaret dengesizliğinin bir yönüdür. Yıllar geçtikçe, Çin kitap ithalatı ve ihracatı 10 bölü birlik bir açık gösterdi. Avrupa ve ABD'ye 100 bölü 1'in üzerinde yüksek bir açık oluştu ve kitaplar esas olarak bazı Afrika ülkelerine ve diğer Çin bölgelerine, Hong Kong, Çin, ihraç ediliyor. Macao ve Tayfei. 2.3. Kültürel iletişim siyasi amaçlara hizmet eder. Günümüzde uluslararası iletişimde bazı batılı kapitalist ülkeler, özellikle Amerika, kendi batılı haber değeri anlayışlarına göre ve güçlü yayılım güçlerini kullanarak, Örneğin her yöne uzanan telekomünikasyon ağı, küresel kapsama sahip televizyon yayın ağı, dünyanın her yerindeki iletişim noktaları, manevi ürünlerini üçüncü dünya ülke ve bölgelerine boşaltıyorlar. Hatta personel eğitimi veya teknoloji transferi yoluyla üçüncü dünyayı kapitalist kültürel iletişim pazarına dahil etmeye çalışıyorlar. Böylece üçüncü dünya tümüyle tahakküm, baskı ve sömürüye indirgenecek ve iletişim dünyası bir nevi iletişim emperyalizmine girecekti. İletişim emperyalizmi esasen uluslararası güç politikalarının ve uluslararası sömürünün uluslararası iletişim alanındaki uzantısıdır ve çağdaş kapitalizmin bir bileşenini oluşturmaktadır. Amerika, ekonomi, siyaset, askeri, medya ve iletişim teknolojisindeki avantajıyla doğrudan veya dolaylı olarak gelişmekte olan ülkeler üzerinde nüfuz sahibi olmakta, gelişmekte olan ülkelerin iletişim bağımlılığına yol açmakta ve iletişim politikalarında ve medyada da egemenliklerini kaybetmelerine yol açmaktadır. Aktarılacak içeriği kontrol etme hakkı olarak. Bu arada Amerika, küresel telekomünikasyon, radyo ve televizyon ağı aracılığıyla kültürel ürünlerini, ideoloji dahil, güçlü bir şekilde tanıtıyor ve üçüncü dünyanın imajını ahlaksızca çarpıtıyor ve küçümseyerek, böylece kendi uluslararası imajını yükseltiyor. Üstelik Amerika'nın Küba topraklarına yakın bölgelerde Küba hükümetini devirmeyi amaçlayan televizyon programlarını oynatmakta ısrar etmesi, aralarında Küba'nın da bulunduğu Latin Amerika ülkelerinin sert tepkisine neden oldu. Amerika, siyasi hedeflerine ulaşmak için bu barutsuz savaşta uluslararası iletişimi güçlü silah olarak kullanıyor. Batılı ülkeler son yıllarda medyanın kontrolündeki yumuşak güce daha fazla önem veriyor, demokrasi ve özgürlük kisvesi altında, gelişmekte olan ülkelere ideolojik aktarıma özel olarak odaklanarak propagandalarını küresel ölçekte yürütüyorlar. Mesela Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinin renkli devrimlerinde batı medyası, özellikle de Amerikan medyası özellikle etkindir. Yayın Yönetim Kurulu'nun, BBG, yayınladığı 2002 ila 2007 uluslararası yayıncılık stratejik planlamasında, Çin ve Rusya'daki propaganda 5 yıllık planın odak noktası olarak sıralanıyor. Amerikan Yabancı Yayın Komisyonu'ndan bir yetkili bir keresinde Özgür Radyo Avrupa'nın Doğu Avrupa üzerindeki etkisinin bir sefer birliğinin etkisine eşdeğer olduğunu söylemişti. Soğuk Savaş'ın ardından Batı, Radyo Özgür Avrupa modelini kopyaladı ve Çin'e odaklanan Radyo Özgür Asya'yı inşa etti. Çin'in sesi de odağını Çin'e kaydırdı. Şu anda, Amerika'nın Sesi, BBC ve Özgür Asya Çin'de, Batı'nın Çin'i batılılaştırma ve farklılaştırma yönündeki stratejik ihtiyacını tam olarak karşılayan geniş bir iletişim ağı kurmuştur. Çin'in batılılaşması veya farklılaşması sürecinde Batı medyasının yumuşak gücü önemli bir rol oynuyor. Yumuşak güç mücadelesiyle karakterize edilen bu dumansız savaşta kültürel iletişim, Amerika'nın ve Batı'nın siyasi aracı haline geldi. 2.4. Kültürel bilgilerde önyargı. Mevcut kültürel iletişim düzeninin bir diğer önemli sorunu, kültürel bilgilerin taraflılığı ve çarpıtılması, özellikle de uluslararası haberlerin özgün olmamasıdır. Uluslararası haberlere ilişkin haberlerin temelde batılı ulus ötesi haber ajanslarının tekelinde olması gerçeği nedeniyle, uluslararası haberlerin büyük çoğunluğu gelişmiş batılı ülkelerin siyasi bakış açısına, ekonomik çıkarlarına, kültürel geleneklerine ve haber değerlerine uygun olarak seçilip yazılmaktadır. Sonuç olarak, 3. Dünya hakkındaki raporları bazen tek taraflı, önyargılı, hatta asılsız ve çarpıtılmış olabiliyor. Önyargının temelinde Batı ülkelerinin ideolojisi ve hakim değer merkezciliği yatmaktadır. Batılı değerlerin dünyada evrensel olduğuna inanıyorlar ve bu sözde evrensel değerleri, doğru veya yanlış hakkında hüküm vermek için kullanıyorlar. Haberlerde kendi değerlerini tanıtıyorlar ve Çin ile ilgili haberlerde kendi görüşlerini empoze ediyorlar. Sonuç olarak, Falun Gong propagandacıları, Tayvan ayrılıkçıları, Tibet ayrılıkçıları gibi güçler sempati duyulacak zulüm gören liberaller olarak tanımlanırken, Çin hükümeti Çin tehdidi teorisi, insan hakları ihlali ve insan hakları ihlali gibi asılsız suçlamalara maruz kalıyor. Otokrasi, diktatörlük. İdeoloji ve değerlerdeki farklılıklar, haberde aynı olaya ilişkin bakış açılarının farklı olmasına yol açmaktadır. Çin, Amerika'dan, Avrupa ülkelerinden ve diğer tüm batılı ülkelerden tamamen farklı, sosyalist bir ülkedir. Doğu ile Batı arasında toplumsal sistemde, ideolojide ve değerlerde mutlak bir karşıtlık vardır. Bunun üzerine Çin, uluslararası topluma ne şekilde entegre olmaya çalışırsa çalışsın, Amerika ve Batı kamuoyu Çin'i kabul etmeyecektir. Soğuk savaştan sonra işler daha da kötüleşti, Batı medyası Çin'e saldırmak için her fırsatı değerlendirdi. Batı medyası, dünyayı algılamanın estetik standardı ve aynı zamanda doğruyu yanlıştan ayırmanın standardı olarak her zaman Batı merkezli değerleri benimsemiştir. Dolayısıyla bazı olaylara bakarken bakış açıları ve mantıkları gelişmekte olan ülkelerden, İdeolojileri farklı ülkelerden farklı oluyor ve bu da onların çifte standart yaşamasına neden oluyor. 2008 yılında Fransa'da yaşanan ayaklanmalar için, ayaklanmalara sebep olan kişileri çete olarak adlandırıp, hükümetin eylemlerine karşı hoşgörülü ve olumlu bir tutum sergilediler, Tibet'teki 3 ila 14 ayaklanması insan hakları mücadelesi olarak tanımlandı ve Çin hükümetinin düzeni korumaya yönelik yasal eylemi askeri baskıya dönüştürüldü. Haber önyargılı bir fikirle veya hatta bir önyargı ile aktarıldığında, muhabir batılı politikacıların amacına ulaşmak için kasıtlı olarak batılı politikacılara hizmet ediyor olmalı, gerçeği örtbas ederek ve gerçekleri çarpıtarak batılı kamuoyunu kandırmalıdır. Çin'i izole edin ve bölün. Amerikalı akademisyen James Mann şuna dikkat çekiyor, Çin hakkındaki Amerikan haberleri temel bir hata yaptı, yani Çin'i her zaman basit bir kavramsal çerçeveye oturttular. Haber olumlu olsa bile, Çin'in siyasi baskısından bahsetmek zorundalar. Çin'i 1990'lardaki otokratik çerçevesine geri, sürükleyin. Bu kavramsallaştırılmış zihniyet, Çin hakkında haber yaparken siyasi duruşlarını belirliyor ve raporun teması her zaman insan hakları, Tayvan, Tibet ve Çin tehdit teorisi gibi konulara odaklanıyor. 3. Yeni bir bina inşa etmeye yönelik genel fikirler ve yaklaşımlar. 3.1. Uluslararası Kültür Düzeni. Yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etmek, yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik düzen inşa etmenin mantıksal uzantısıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, uluslararası düzenin üç boyutu birbirinden tamamen ayrı değil, daha ziyade tek bir büyük sistemin üç profilidir. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonrasında dünya düzeninin yeniden inşası, yalnızca yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin inşasını değil, aynı zamanda yeni bir uluslararası kültürel düzenin inşasını da içeriyordu. Çin, barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesini istikrarlı, barışçıl, adil ve rasyonel yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin inşasının ana çerçevesi olarak görüyor. Çin, politikada hegemonyacılığa ve güç politikalarına şiddetle karşı çıkıyor ve uluslararası ilişkilerde demokrasiyi ve eşitliği destekliyor. Büyük veya küçük, güçlü veya zayıf, zengin veya fakir her ülke, kendi sosyal, siyasi ve ekonomik sistemini ve kendi koşullarına göre kendi kalkınma yolunu, kendi iradesine göre, hiçbir müdahaleye maruz kalmadan seçme hakkına sahip olacaktır. Dışarıdan, Hiçbir ülkenin, özellikle büyük ülkelerin, diğer ülkelerin iç işlerine karışmasına izin verilmeyecektir. Her ülke birbirinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalıdır ve hiçbir ülkenin herhangi bir nedenle diğer ülkelerin topraklarını ihlal etmesine veya ilhak etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası anlaşmazlıklar barışçıl müzakerelerle çözülmeli ve her durumda savaş araçlarına karşı çıkılmalıdır. Tüm ülkeler uluslararası toplumun eşit üyeleridir ve uluslararası ilişkiler, tüm ülkelerin eşit temelde müzakeresi yoluyla kararlaştırılmalıdır. Hiçbir ülke veya ülkenin uluslararası meseleleri tekelleştirme veya hakimiyet altına alma ayrıcalığı olamaz. Hiçbir ülke hegemonya peşinde koşmamalı, güç siyaseti yürütmemelidir. İktisatta, dünyadaki büyük küçük, güçlü zayıf, Zengin fakir tüm ülkeler birbirlerine saygı göstermeli, uluslararası toplumun eşit üyeleri olarak uluslararası ekonomik ilişkilere katılmalı ve ekonomik ve ticari ilişkileri eşitlik ilkesine dayalı olarak geliştirmelidir. Karşılıklı yarar, bütün ülkeler kendi doğal zenginlikleri ve kaynakları üzerinde daimi egemenliğe sahip olacak ve doğal kaynakların kullanımı üzerinde etkili kısıtlama uygulama hakkına sahip olacaktır. Güney ve Kuzey birbirleriyle diyalog ve işbirliği yapmalı, mal, hizmet, ticaret, borç, sermaye, para gibi önemli ekonomik alanlarda gerekli düzenleme ve reformları yapmalıdır. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarına saygı göstermeli ve gelişmekte olan ülkelere koşulsuz yardımlarını artırma sözlerini yerine getirmelidir. Güney güney işbirliğini daha da teşvik etmeli, gelişmekte olan ülkeler arasındaki istişareyi ve alışverişi güçlendirmeli ve karşılıklı öğrenme ve değişim yoluyla ortak gelişmeyi aramalıyız. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler şartının amaç ve ilkeleriyle tutarlıdır ve çağın eğilimi olan barış ve kalkınmaya uyum sağlamıştır. Aynı mantığı takip ederek yeni uluslararası kültürel düzeni aşağıdaki temel önermelerle özetleyebiliriz. Dünya kültürünün çeşitliliği korunmalıdır, her ulusal kültürel topluluğun kültürel egemenliği dokunulmazdır, güçlü ya da zayıf, büyük ya da küçük tüm kültürel topluluklar uluslararası kültürel alışverişe katılacaktır, çeşitlilik içinde uyumu gerçekleştirmeye ve birbirimizle karşılıklı hoşgörüyü paylaşmaya çalışmalıyız. Ulusal kimliğe sahip kültür topluluklarının diyalog kurması, Farklı kültürlerin birbirine saygı duyması ve dünya kültürünün büyük ailesi içinde uyum içinde yaşaması gerekmektedir. Her kültürün kendine has avantajları ve özellikleri vardır. Hangi biçimde olursa olsun kültürel genişlemeye veya hegemonyaya karşı çıkılmalıdır. Hiçbir ülke kendi değerlerini, ideolojisini ve kalkınma tarzını başkalarına empoze etmemelidir. Karşılıklı öğrenme ve ortak refah ilkesine dayanarak, Tüm kültürlerin nihai uyumunu sağlayarak yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etmeliyiz, her güzelliğin kendine has bir benzersizliği vardır, değerli olan, diğer güzellik biçimlerini açıklıkla takdir etmektir, eğer güzellik kendini çeşitlilik ve bütünlükle temsil ederse, dünya uyum ve birlik ile kutsanacaktır. 3.2. Yeni uluslararası kültür düzeni inşa etmeye ilişkin genel fikirler. Uluslararası kültürel düzen için rasyonel bir hedef belirlemek, aktif olarak yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etmenin temel dayanağıdır. İnsan toplumunun tarihi bir düzenlilik ve amaçlılık birliğidir, Marksizmin temel bakış açısı budur. Dünya tarihi kendiliğinden ve doğal evrimle şekillenmemiştir. Aksine, insanlığın doğal tarihi, kendi yaratımı tarafından şekillendirilir. Dünya kültürel düzeninin evrimi, bireysel kültürel birimlerin pasif ve kendiliğinden etkileşimi değil, uzun süreli dünya kültürel etkileşiminden sonra ortak arayışa yönelik bazı gerçekçi veya ideal değer hedeflerinin gerçekleştiği bir süreçtir. Bu değer hedefleri yaklaşık olarak gerçekçi değer hedefleri ve nihai değer hedefleri olarak ikiye ayrılabilir, İlki maksimum kültürel çıkarları gözetmeyi amaçlarken ikincisi farklı kültürlerin eşitliği ve karşılıklı saygı, kültürel çıkarların sürdürülmesi gibi birçok hususu kapsar. Kültürel çeşitlilik ve farklı kültürlerin ortak refahı, her kültürel birimin gerçekçi bir kültürel ilgi hedefi peşinde koşması ve bu süreçteki etkileşimi, gerçekçi bir uluslararası kültürel düzenin oluşmasının temel nedeni olurken, Nihai değer hedefi ise uluslararası kültürel düzenin gelecekteki gelişimine öncülük etmektedir. Dolayısıyla uluslararası kültürel düzenin gelişiminin temel rotası, farklı kültürel birimlerin dinamik çıkar rekabeti ve adil ve rasyonel bir değer rehberi tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. Yeni uluslararası kültürel düzenin temel önermelerine ilişkin önceki tartışmaya dayanarak, Yeni uluslararası kültürel düzenin inşasına yönelik temel fikirleri aşağıdaki üç noktada özetleyebiliriz. a. Çok kültürlü bir arada yaşama, karşılıklı hoşgörü, çeşitlilikte uyum uluslararası toplum çok kutuplu olmalı, dünya kültürü çeşitlilikle karakterize edilmelidir, çeşitlilik insan kültürünün temel özelliğidir. İnsani Gelişme Vakfı, 1994 yılında çeşitlilik ilkesi de dahil olmak üzere insanın gelecekteki davranışlarına ilişkin 7 ilkeyi ortaya koydu. Kültürel çeşitliliğin insanlığın ortak mirası olduğu kadar, insanın her türlü karmaşık durumla baş etme ve çeşitli zorluklarla baş etme gücünün ve bilgeliğinin kaynağı olduğuna dikkat çekilerek, dolayısıyla bu çeşitliliği korumamız gerekiyor. İnsan kültürünün kökeni çoğulcudur. Dünya kültürü yalnızca Avrasya ve Kuzey Afrika'da değil, aynı zamanda Orta ve Güney Afrika ve Amerika'da da ortaya çıkmıştır. Tüm ulusların kültürleri, dünya kültürünün gelişimine kendine özgü katkılarda bulunur. ÇKP'nin uyumlu dünya hakkındaki düşünceleri, yeni bir uluslararası kültürel düzenin kurulması için önemli bir teorik kaynak sağlamaktadır. Uyumlu bir dünya inşa etmek için, Farklı nitelikteki şeyleri birleştirmemiz ve farklılıkları saklı tutarak ortak bir zemin aramamız gerekir, batılı düşünce tarzlarına dayalı olarak inşa edilmiş ve kapsayıcılık eksikliği ve çeşitliliğin reddedilmesiyle karakterize edilmiştir. Şu anda, uluslararası toplumsal barışı ve uyumu engelleyen temel neden kapsayıcılığın eksikliğidir, yani bazı ülkeler kendi değerlerini ve kültürlerini benimser. Çeşitli kültürel dışlanma, ideolojik düşmanlık ve medeniyetler çatışmasıyla sonuçlanan küresel model, uyumlu bir dünyanın kalıcı barışını ve ortak refahını gerçekleştirmenin anahtarı medeniyet çeşitliliğini korumaktır. Hu Jintao, Yale Üniversitesi'ndeki konuşmasında dünya çeşitlilik ilişkisini müzik, notalar ve resim, renk ile karşılaştırarak bir nota güzel bir melodi oluşturamaz, tek bir renkte güzel bir melodiyi canlandıramaz dedi. Renkli resim, ciyan zemin ayrıca, dünya rengarenktir. Evrenin tek rengi olmaması gerektiği gibi, dünyanın da tek medeniyeti, tek sosyal sistemi, tek kalkınma modeli, tek değer anlayışı olmamalıdır. Her ülke ve milletin kendine özgü bir yapısı vardır. İnsan kültürünün gelişimine kendi katkılarını sunmuşlardır. Bu nedenle farklı ulusların, farklı dinlerin ve farklı kültürlerin çeşitliliğine gereken saygıyı göstermeliyiz. Eşitlik ilkesi ve demokrasi ruhuyla karşılıklı öğrenmeyi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeliyiz. Farklı medeniyetler arasında alışveriş yapın ve ortak ilerleme arayın. Yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etmek için, çok kültürlü bir arada yaşama, karşılıklı hoşgörü ve çeşitlilikte uyum ruhuna sahip olmalı, dünya medeniyetinin çeşitliliğini ve kalkınma modellerinin çeşitliliğini tanımalı ve saygı duymalı, böylece birlikte geliştirmeliyiz b. Diyalogları savunun ve birbirinize saygı gösterin. Kültürler arasında eşit diyaloga dayalı yapıcı bir ilişki kurmak, küreselleşme çağında yeni bir uluslararası kültürel düzenin inşasının temel garantisidir. Kültürler arası diyalog kavramı ilk olarak, 11 Eylül olayından sonra uluslararası toplumun daha çok ilgisini çeken Huntington'un medeniyetler çatışması teorisine dayanılarak ortaya atılmıştır. Eylül 2000'de New York'ta kültürler arası diyaloğun yürütülmesi amacıyla çok sayıda devlet liderinin, ünlü akademisyen ve düşünürün katıldığı bir yuvarlak masa konferansı düzenlendi. Konferansta, farklı medeniyetler arasındaki barışçıl diyaloğu aktif olarak savunmamız gerektiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler Milenyum bildirgesi kabul edildi. 2001 UNESCO Konvansiyonu'nda dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac küreselleşen dünya için kültürel mücadele başlıklı konuşmasında kültürler arasında eşitlik, karşılıklı saygı, karşılıklı değişim ve diyalog çağrısında bulundu. 2002 yılındaki 9. Frankofon zirvesinin teması kültürler arası diyalog idi. Uluslararası siyasi durum, uluslararası kültürel iletişimde çatışma yerine diyalogun kaçınılmaz bir eğilim haline geldiğini gösteriyor. Uluslararası ilişkiler farklı kavramların, güçlerin, uygulamaların ve ruhların birbiriyle etkileşime girdiği bir platformdur. Barış içinde bir arada yaşama ruhunu uluslararası politika ve ekonomiden uluslararası kültüre kadar genişletmeli, farklı kültürlerin diyalog yoluyla karşılıklı iletişim, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı anlayışa ulaşabileceğini savunmalıyız. Eski uluslararası düzen, kapitalist ülkelerin dışa doğru yayılması ve sömürgeci egemenliği altında oluşmuştu. Hiçbir zaman zayıf ülkelerin medeniyetlerine saygı göstermediler ve onların çıkarlarına gereken önemi vermediler. Kapitalist ülkeler batı merkezciliğine inanıyordu, soğuk savaştan sonra küresel batılılaşmayı ve kültürel Amerikanlaşmayı savundular, bu da hegemonya ve güç politikalarına yol açtı, farklı ülkeler arasındaki dostane iletişimi engelledi, ulusların yabancılaşmasına ve hatta karşılıklı saldırı veya savaşa yol açtı. Tarih ve gerçeklik, ancak karşılıklı saygı göstererek ve farklılıkları saklı tutarak ortak zemin arayarak dünyanın uyum ve istikrarını koruyabileceğimizi kanıtlamıştır. Amerika'nın özgürlük ve demokrasi kisvesi altında başlattığı savaş, kültürel yayılmayı zorla gerçekleştirmeye yönelik, Fethedilen ülkelerin sapkın kültürünü yok etmeye ve orada kendi mükemmel kültürünü tanıtmaya yönelik davranışlardır. Farklı kültürlerin değişimi ve bir arada yaşamasının temel dayanağı savaş değil barıştır. Barış içinde bir arada yaşama uluslararası politikanın temel ilkesidir. Barışı umut etmek sadece devletler arası ilişkiler için değil, farklı kültürlerin ilişkileriyle baş etmek için de uygundur. Ülkeler arasındaki çıkar çatışmaları ancak siyasi ve diplomatik yollarla çözümlenebilir, aynı şekilde farklı kültürlerin çatışması da ancak diyalogla çözümlenebilir. Farklı kültürlerden oluşan günümüz dünyasında, bu kültürlerin birbirlerine saygı duyması, farklılıkları gözeterek ortak paydada buluşması, bir arada uyum içinde yaşaması gerekmektedir. Eski BM Genel Sekreteri Bautros Bautros Geli bir keresinde şöyle demişti, Dünya barışının temeli olan uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ancak ülkeler arasında sürekli diyalog yoluyla fikir alışverişinde bulunarak teşvik edebiliriz. Savaş ve çatışma her zaman insanların kalbinde başlar. Barışı teşvik etmek ve uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl çözümlerle çözmek istiyorsak, kültürler arası diyalog ve alışverişi yürütmeliyiz. Yüzüncü Hegemonya karşıtı, karşılıklı öğrenme ve ortak refah, eski uluslararası kültürel düzenin büyük bir dezavantajı, başta Amerika olmak üzere birkaç büyük kültürel gücün, kendi kültürlerinin üstünlüğünü vurgulayarak ve diğer kültürleri haksız yere aşağılayarak kültürel yayılma ve kültürel hegemonya stratejisini yürütmeleridir. Her kültürün kendine özgü avantajları olduğu görülmeli, bu nedenle tüm kültürler diyaloğunu, karşılıklı alışverişi ve işbirliğini geliştirmeli, birbirlerinden öğrenerek ortak gelişmeye çalışmalıdır. Yeni bir uluslararası kültürel düzen kurmak için kültürel hegemonyaya şiddetle karşı çıkmalı ve karşılıklı dışlayıcılık yerine karşılıklı öğrenmeyi ve ortak refahı savunmalıyız. Savunduğumuz uyumlu dünya kavramı, kültürel hegemonyaya karşı mücadelede güçlü bir silahtır, çünkü bu kavram, medeniyetler arası diyaloğun yanı sıra karşılıklı öğrenmeyi ve tüm kültürlerin uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını da önermektedir. Herhangi bir kültürün kendini kutsallaştırması ve diğer kültürleri egoist bir tavırla ayrımcılığa uğratması veya dışlaması bu kavrama aykırıdır. Hiçbir ülke kendi ideolojisini ve değerlerini başkalarına empoze edemez. Her ülke kendi sosyal sistemini, kalkınma yolunu, değerlerini, İç ve dış politika yönelimini seçme hakkına sahiptir, hiçbir ülke veya ülke grubu herhangi bir nedenle müdahale edemez veya ihlal edemez. Her ülkenin kendi sosyal sistemini ve kalkınma yolunu kendi iradesine göre seçme hakkına saygı duymak, Birleşmiş Milletler şartının önemli bir ilkesi olup, giderek farklı sosyal sistemlere ve farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkeler için yol gösterici ilke haline gelmiştir. Birbirleriyle ilişkiler kurmak ve geliştirmek, İnsanlık tarihinde her uygarlık, insan uygarlığının ilerlemesine kendi yolunda olumlu katkılarda bulunmuştur. Farklılıklarla, farklı kültürler karşılıklı öğrenme yoluyla birlikte ilerleyebilir, tek düzelik talebi insan kültürünün itici gücünü yok eder ve sonunda insan kültürünün katılaşmasına ve gerilemesine yol açar. Farklı medeniyetler kasıtlı olarak birbirlerini reddetmek yerine birbirlerinden öğrenmelidir. İngiliz filozof Bertrand Russell'ın dediği gibi, farklı medeniyetler arasındaki temasların geçmişte sıklıkla insanlığın ilerlemesinde dönüm noktaları olduğu kanıtlanmıştır. Yunanistan Mısır'dan, Roma Yunanistan'dan, Araplar Roma İmparatorluğundan, Ortaçağ Avrupası Araplardan ve Rönesans Avrupasından öğrenmiştir. Bizanslılardan Farklı kültürler veya kültürel topluluklar, diğer kültürleri aktif olarak özümser, kabul eder ve hoşgörüyle karşılar, yeni kültürel unsurlar biriktirir ve yaratır, kendi kültürel sistemlerini zenginleştirmek için yeni canlılık enjekte eder, böylece kendi kültür sistemlerinin refahını ve gelişimini gerçekleştirir. Çin kültürünün gelişim tarihinde, bu tür kültürel harmanlamanın birçok klasik örneği vardır, Budizmin ortaya çıkışı, Tang Hanedanlığı döneminde kültürün oluşumu ve Batı dünyasının Çin ile İpek yolu üzerinde yollarının kesiştiği zamanlar. Hint Budizminin Çin'e girişi, Çin felsefesinin, dininin ve sanatının gelişimini teşvik etti. Şöyle ifade edebiliriz, Çin kültürü Hint Budizminden yararlanmıştır, aynı zamanda Hint Budizmi Çin'de Hindistan'dan daha başarılı bir şekilde gelişti. Hint Budizminin Çinlileşme sürecinde oluşan yeni Budist mezhepler, Song ve Ming hanedanları döneminde neo Konfüçyüsçülüğün gelişimini etkilemekle kalmamış, bu ülkelere yayıldıktan sonra Kore ve Japon kültürleri üzerinde de büyük etki yaratmıştır. Açıkçası, kültür farklılıklarının varlığı bir kültür hazinesi haline geldi. Farklılıklar ve kültürlerin çeşitlenmiş gelişimi olmasaydı, insan kültürü bugünkü kadar renkli olmazdı. Medeniyetler arası diyaloğu ve alışverişi güçlendirmeli, rekabet ve karşılaştırma yoluyla birbirimizden öğrenmeli, farklılıkları saklı tutarak ortak zemin arayarak ortaklaşa gelişmeli, şüpheleri ve yabancılaşmaları ortadan kaldırmalı, insan toplumunu daha uyumlu, dünyayı daha renkli hale getirmeliyiz. 3.3. Yeni bir uluslararası kültür düzeni inşa etmeye yönelik temel yaklaşımlar. a. Kültürel diplomasi düzenini ayarlamak. Yeni bir uluslararası kültürel düzen inşa etmek için uluslararası mekanizmayı harekete geçirerek uluslararası kültürel ilişkilerin temel kurallarını inşa etmemiz gerekiyor. Düzenin özü kuraldır, yani kuralsız düzen olmaz. Yeni uluslararası kültürel düzen inşa etmek için medeniyet meseleleriyle ilgili çok sayıda kural oluşturmalı ve mükemmelleştirmeliyiz. Nasıl ki uluslararası siyasi düzen Birleşmiş Milletler şartı, uluslararası anlaşmalar ve uluslararası kuruluşların kararları olmadan yapamıyorsa, uluslararası ekonomik düzende DTÖ anlaşması ve uluslararası ticaret kanunları ve düzenlemeleri olmadan yapamayacağı gibi, yeni uluslararası kültürel düzende yapamaz. Kuralsız yapın, kültürel ilişkiler büyük ölçüde siyasi ve ekonomik ilişkilere bağlı olduğundan, kültürel düzene ilişkin kuralların formülasyonu uluslararası hukukun temel sistemine dayanmalıdır. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının yanı sıra, uluslar arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve ulusların eylemlerini uyumlaştırma merkezinin oluşturulması, uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinin teşvik edilmesi de BM'nin amaçlarından biridir. Birleşmiş Milletler şartı. Çin'in uzun süredir savunduğu barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi giderek daha fazla ülke tarafından tanınmaya başlandı. Bu aynı zamanda insan uygarlığının ilerleyişini de yansıtır ve yeni bir uluslararası uygarlık düzeninin kurulmasına temel sağlar. Şunu vurgulamak gerekir ki, Birleşmiş Milletler şartı çerçevesindeki uluslararası kurallarda ulusal egemenlik ilkesinin tesisi temel bir dayanaktır, dolayısıyla yeni uluslararası kültür düzeninin temeli ulusal kültür egemenliğinin meşruluğu olmalıdır. Birleşmiş Milletler şartında ulusal egemenliğe müdahale edilemeyeceği temel ilkesi açıkça yer almaktadır. Kültürel egemenliğin ulusal egemenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu birçok uluslararası hukuk belgesiyle de teyit edilmektedir. 1965 yılında BM Genel Kurulu, BM şartı temelinde tüm ülkelerin dostça ilişkiler kurması ve işbirliği yürütmesine yönelik uluslararası yasalar ve ilkeler bildirgesini kabul etti ve şöyle ilan etti: Silahlı müdahale veya bir ülkenin siyasi, ekonomik veya kültürel meselelerin uluslararası hukukun ihlali olarak görüleceğini ifade ederek ulusal kültürel egemenliğin meşru olduğunu ve aşılamayacağını tam olarak kanıtlıyor. 1993 yılında Viyana'da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Konferansı'nda, gelişmiş ülkelerin Asya'daki insan hakları durumuyla ilgili eleştirileriyle karşı karşıya kalan Asya ülkeleri, Bangkok bildirgesini ortaklaşa imzalayarak yine açıkça şunu ilan etti, büyük ya da küçük her ülkenin kendi kendi siyasi sistemlerini belirleme, kendi kaynaklarını kontrol etme ve özgürce kullanma ve ekonomik, Sosyal ve kültürel gelişimini özgürce sürdürme hakkı ve insan hakları konusu evrensel olmakla birlikte, farklı ülke veya bölgelerin kendi durumlarından ve farklı tarihi, kültürel ve dini geçmişlerinden kaynaklanan farklı özellikleri nedeniyle, insan hakları konusuna sürekli olarak yeniden oluşturulan uluslararası standartlara göre bakmalıyız. Kültürel hegemonya ve kendi kültürel egemenliklerini sürdürme b. Kültürel ticaret düzenini standartlaştırmak. Günümüz dünyasında kültür endüstrisinin hızlı gelişimi, sürekli büyüyen bir kültür pazarı yaratmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kültür endüstrisi, önemli bir endüstri haline gelen ulusal ekonomiyi daha fazla dikkate alıyor. Şu ana kadar dünyanın en gelişmiş ülkelerinde G.S.Y.E.H.'nin %80'i hizmet sektöründen geliyor, Kültür Endüstrisi Amerika'nın bir numaralı ihracat endüstrisi haline gelirken, Japonya'da kültür ve eğlence gelirleri otomobil endüstrisini aştı. Bazı iktisatçılar, büyük bir pazar payına sahip olarak ülke ekonomisinin lokomotif sektörü haline gelecek olan kültür sektörünün dördüncü sektör olarak yer alması gerektiğini öne sürüyor. Tüm ülkelerde kültürel iletişimin sanayileşmesi ve küresel kültür endüstrisinin küreselleşmesiyle birlikte, çok uluslu şirketler giderek küresel kültür ticaretinin ana parçası haline geldi. Yalnızca küresel kültür endüstrisi üzerinde büyük etkiye sahip olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda mutlak bir tekele de sahipler. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere tek taraflı ihracat iliminde görülen, mevcut uluslararası kültürel düzenin temel özelliklerinden biridir. Gelişmiş ülkeler, küresel kültürel ürünlerin ve kültürel düşüncelerin ihracat merkezleri olup, uluslararası kültür ticaretinde öncü rol üstlenmekle kalmayıp, aynı zamanda modern toplumsal değerlerin gelişmekte olan ülkelere yayılmasını da sağlamaktadır. Dünyanın en büyük kültür endüstrisine sahip ülke olan Amerika, Amerika'nın üstün ekonomik gücüyle desteklenerek ve Amerikan hükümetinin koruması altında, uluslararası pazarda büyük kar elde etmek amacıyla, serbest ticaret adına, kültürel ürünlerini dünyanın her köşesine satmaktadır. Siyaset ve diplomasi, kültürel ürünler, yeni bilgilerin ve yeni kavramların ihracatı anlamına gelir. Eğitimsel, bilimsel ve teknolojik gelişme düzeyleri arasındaki geniş fark nedeniyle, Gelişmekte olan ülkeler yeni bilgi ve yüksek bilimsel ve teknolojik içeriğe sahip kültürel ürünleri zorlukla üretebilmekte ve bu da uluslararası kültür pazarında rekabet güçlerinin azalmasına yol açmaktadır. Gelişmiş ülkeler, bilgi, bilim ve teknoloji konusunda yüksek hacimli içeriğe yol açan ileri eğitime ve güçlü bilimsel ve teknolojik yenilik yeteneklerine sahiptir. Bu nedenle doğal olarak uluslararası kültür pazarında hakim bir konuma sahiptirler. AOL Time Warner, Viacom, Disney ve News Corp gibi mega çok uluslu kapsamlı medya grupları için oyunun kuralı özgürlüktür, böylece onlara da hareket alanı kalır. Bu nedenle, kuzey ile güney arasındaki kültürel ticaret dengesini sağlamanın anahtarı, eski uluslararası düzende zayıfların güçlülerin avı olduğu ve kazanan her şeyi alır şeklindeki orman kanununun çiğnenmesinde yatmaktadır ve kültürel ticaret özgürlüğünü arttırırken, gelişmekte olan ülkelerde kültür endüstrisinin korunmasını ve destekleyici gelişimini yoğunlaştırmak. Ancak uluslararası kültür ticaretinde ciddi bir adil ve akılcı kural eksikliği var, Bern sözleşmesi, kültürel yaratım ve aktarım için fikri mülkiyetin takip edilmesini vurgulamaktadır. Yayın istasyonları, ulus ötesi internet suçları, sanayileşme ve kültürel koruma gibi kültürel donanımların kurulması ve kullanılmasına ilişkin temel bir kural yoktur. Bu şekilde uluslararası kültür endüstrisini ve kültür pazarını düzenlemek, adil ve makul uluslararası kültürel ticaret düzenini oluşturmak sorun teşkil etmektedir. Çin, DTÖ'ye kabul edildiği için DTÖ'nün mevcut düzenlemelerini pasif bir şekilde kabul edemez, bunun yerine, kendi çabaları ve etkisi ile DTÖ'nün sistem ve düzenlemelerinin oluşturulmasına katılmalıdır. Çin, dünyadaki kültürel çeşitliliğin korunması konusunda temel bir duruş sergilemeli ve açıklık, adalet, şeffaflık ve katılımcılığa dayalı çok taraflı bir kültürel ticaret sistemi kurmaya çalışmalıdır. c. Bilgi aktarım sırasını yeniden düzenlemek. Küresel bilgi aktarımında yeni bir düzen kurmak, 1970'lerde ortaya atılan ve 3. Dünya tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılanan küresel bilgi aktarımına yönelik reform sisteminin bir amacıdır. Reform, Amerika ve diğer batılı gelişmiş ülkeler ile onların küresel medya gruplarının hakim olduğu küresel yayın düzenine isyan etmeyi, daha demokratik, adil, dengeli, kültür ve bilgiyi aktarabilen yepyeni bir küresel yayın sistemi kurmayı hedefliyor. Diğer ülkelerin iletişim sistemleriyle, bu, hem üçüncü dünya ülkelerinin bilgi dengesizliği ve kültürel istiladan duyduğu memnuniyetsizlikten, hem de mevcut ve geleneksel küresel aktarım düzeninin neden olduğu kültür emperyalizminden kaynaklanmaktadır. Bu aynı zamanda ulusal kültürün ve bilgi ekolojisinin hayatta kalmasına yönelik olası tehlike endişesinden ve ayrıca küresel bilgi aktarımında yeni bir düzenin çekiciliği ve beklentisinden kaynaklanmaktadır. 1970 yılındaki 16. UNESCO toplantısının hükümetler arası konferansında, gelişmekte olan ülkelerden birçok temsilci, kültürel ve bilgisel aktarım dağılımındaki dengesizlik sorununu ilk kez açıkça dile getirmiş ve perdenin kaldırılması için daha uygun ve dengeli bir kültürel iletişim sisteminin düzenlenmesini talep etmiştir. Küresel iletişim sırasına göre, 1976 yılında Tunus'ta düzenlenen bağlantısız ülkeler iletişim sorunları toplantısında uluslararası gazeteciliğin yeni düzeni terimi ilk kez kullanıldı. 1978 yılında UNESCO, bilgi iletişimi açısından yeni dengelerin kurulması, daha fazla etkileşim ve iletişimin sağlanması, siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra adaletin ve kalıcı barışın korunmasından da yana olacaktır diyen kitle iletişim bildirgesini kabul etti. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma bağımsızlığı bu nedenle, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ve gelişmekte olan ülkeler içindeki bilgi akışı eşitsizliğinin düzeltilmesi gerekiyor. 1979'da MCB Right Komisyonu, UNESCO tarafından devredilen birçok ses, tek dünya, bugün ve yarın iletişim ve toplum başlıklı, uluslararası toplumda bilgi aktarımına ilişkin birçok önemli sorunu inceleyen bir araştırma raporunu tamamladı. 1980 yılında UNESCO'nun 21. konferansında MCB Right Komisyonu'nun raporunu onaylayan Gelecekte ihtiyaç duyulan önlemleri vurgulayan ve yeni dünya bilgi ve iletişim düzeninin kurulmasına yönelik kavram ve temel düşünceleri net bir şekilde ortaya koyan bir karar çıktı. 1970'li yıllarda bir dizi toplantı düzenleyen UNESCO, küresel bilgi aktarımındaki mevcut dengesizliği kırmayı amaçlayan bir reform teklifleri paketi ortaya koydu. Gelişmekte olan ülkelerin kültürel geleneklerini, kültürel endüstrisini ve kültürel kimliklerini, Onlara maddi ve bilgilendirici ürünler sağlayarak korumayı ve tanıtmayı, bilgi ve eğlence aktarımındaki dengesizliği tersine çevirmeyi ve bilgi açısından zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumu daraltmayı amaçladı. Belçikalı akademisyen Armand Mattelert'ın işaret ettiği gibi, yeni dünya bilgilerine ilişkin tartışma, görüntü ve bilgilerin dengesiz iletişimine yönelik ilk çığlıktır. Ekim 1993'te Çinli temsilciler, BM Konvansiyonu'nda, uluslararası gazetecilik ve yayında daha makul, verimli ve daha adil yeni bir düzen kurmak için çabaların öncelikle yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik düzen inşa etmeye yönelmesi gerektiğine dikkat çekti. BM Kamu Enformasyon Dairesi'nin temel işlevlerinden biri, küresel çeşitliliğin ve ülkeler arasındaki farklılıkların kabulüne dayanan yeni bir uluslararası gazetecilik ve yayın düzeni oluşturmak olmalıdır. İnsanoğlunun yeni bir yüzyıla adım atmasıyla birlikte medya, ekonomik küreselleşmede ve toplumun bilgilendirilmesinde giderek daha kritik bir rol oynuyor. Gelişmiş ülkelerin kültürel ruhları ve değerleri genişlerken, gelişmekte olan ülkelerdeki medya gelişimi, bilgi teknolojisinin göreceli geriliği ve bilişimin derecesi nedeniyle çeşitli yönlerden sınırlanmıştır. Bu durum, uluslararası ana akım medyanın taraflı haberlerinde de görüldüğü gibi, gelişmekte olan ülkeleri uluslararası kamuoyunda genellikle zayıf bir konuma getiriyor. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler, nesnelliği, adaleti ve dengeyi teşvik eden, tüm ülkelerdeki insanların anlaşılmasını kolaylaştıran ve dünya barışını ve insanlığın ilerlemesini koruyan yeni bir dünya iletim düzeninin kurulmasını teşvik etmeyi umuyorlar. Uluslararası iletim dengesizliği durumunun, uluslararası ekonomi, politika ve askeri ilişkiler arasındaki birbirine bağlı doğanın bir sonucu olduğu kabul edilmelidir. Uluslararası iletimin bazı büyük güçleri, kazanılmış hakim konumlarından kolayca vazgeçmeyecektir. Amerika, eski haber aktarım düzenini inatla sürdürmenin, yeni haber aktarım düzeniyle yüzleşmenin ve onu yok etmenin yollarını ve yöntemlerini benimsemiştir. Gelişmekte olan ülkeler, UNESCO'nun desteğiyle, Küresel bilgi aktarımında yeni bir düzen kurmak için aralıksız çaba sarf ediyor ve birçok somut önlem ortaya koyuyor. Gelişmiş ülkelerin getirdiği yapıcı öneri ve önlemlerin bir kısmı benimseniyor. Ancak gelişmekte olan birçok ülkede bilgi aktarımının medya altyapısı hala geride kalıyor ve köklü bir değişiklik yaşanmadı. Uluslararası bilgi akışı hala ciddi biçimde dengesiz ve uluslararası haberler hala taraflı. Tıpkı yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin kurulmasında olduğu gibi, yeni bir uluslararası aktarım düzeninin kurulması da birçok engel ve mücadeleyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak çok ses, tek dünya kavramı küresel kalkınmanın kaçınılmaz ilimini temsil ediyor. Uluslararası kamuoyunu uluslararası güvenliğin ufkuna çekmeliyiz. Çin, uluslararası strateji sistemine yeni bir uluslararası aktarım düzeni oluşturmanın kolaylaştırılmasını dahil etmelidir. Entegre planlama ve uygun yönetim ile bu, Çin'in kültürel güvenliği için iyi bir uluslararası kültürel ortam yaratabilir.